Antik yaşamın kalıntıları. Eski fosillerin yeni bilimi. D.L. Greenwald. 2022. Giriş. Her yaz, Washington DC'deki Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nin derinliklerinde bulunan bir laboratuvarda 11 ay süren çalışmanın ardından, her paleobiyologun paleobiyolog olmaya karar verdiğinde hayalini kurduğu şeyi yapma şansım oluyor. Saha Çalışması. Onlarca hatta yüz milyonlarca yıl önce yaşamış organizmaların fosillerini bulma fırsatı, hem güçlü hem de evrensel bir büyü yaratıyor. Çünkü bu fosiller, gezegenimizdeki yaşamın kökenine ve evrimine dair bir yol haritası sunuyor. İster Montana'daki bir uçuruma yapışmış milyar yıllık bir stromatolit olsun, ister Vivaming tepelerinden bir Tyrannosaurus Rex ayak parmağı kemiği olsun, bir fosile baktığımızda durup düşünüyoruz. Belki de kendi çok kısa ömrümüzü düşünüyoruz bireysel yaşamımızı değil, türümüzün yaşamını. Ya da belki de fosilin ortaya çıkmasına neden olan evrimsel süreçler için gerekli olan neredeyse sonsuz sayıdaki olaya çekiliyoruz. Organizmanın nasıl öldüğünü ve fosilin, ister taştan oluşmuş, ister kehribar içinde hapsolmuş, isterse de kuruma sonucu mumyalanmış olsun, bu milyonlarca yıl boyunca nasıl hayatta kalabildiğini merak edebiliriz. Kuzeybatı Montana'daki kişinen formasyonundan bir örnek, bir sivrisinek fosili, beni bambaşka bir soru sormaya yöneltti. Bu sıradan bir sivrisinek değildi. Kanla dolu bir sivrisineğin, şimdiye kadar bulunan ilk ve en güzel korunmuş fosiliydi. Hepimiz bir sivrisineğin hortumunu derimizden nasıl geçirdiğini, küçük bir kan damarı aradığını ve karnına kan aktarmaya başladığını izlemişizdir. Sabırlıysak, böceğin karnının genişleyip karardığını görürüz. Hızlıysak, kanla dolu sivrisineğin ne kadar az bir kuvvetle tanınmaz parçalara ayrıldığını, derimize yayılan bir kan lekesi olduğunu görürüz. Gergin bir balon gibi şişmiş, kanla dolu bir sivrisineğin uzun ve karmaşık fosilleşme sürecinden sağlam bir şekilde sağ çıkma olasılığı neredeyse sıfırdır. Bu imkansız örneği el merceğimle incelerken, Michael Christian'ın Jurassic Park'ını düşündüm. DNA mevcut olabilir miydi? Belki de dinozor DNA'sı bile. Hayır, elbette olamazdı. Kayalar çok gençti. Peki ya kanın bir izi, bir zamanlar böceğin ayrılmaz bir parçası olan eski bir biyomolekül korunmuş olabilir mi? Bu soruyu yanıtlamak iki beklenmedik olaya yol açtı. Birincisi, meslektaşlarım ve ben fosilin karın bölgesinde 46 milyon yıllık hemoglobin kalıntılarının korunmasını anlatan bir makale yayınladığımızda ve Ulusal Kamu Radyosu tarafından röportaj yapıldığımda, fosil kısa süreliğine ünlü oldu en azından dinozor merkezli dünyamızda bir fosil böceğin olabileceği kadar ünlü. İkincisi, hızla büyüyen eski biyomoleküller bilimine milyonlarca yıl boyunca korunmuş DNA, protein, pigmentler ve diğer organik maddelerin incelenmesine kendimi kaptırdım. Bu hayranlık beni bu kitabı yazmaya yönlendirdi, böylece alanın hayranlık uyandıran keşiflerinden bazılarını paylaşabilir ve eski biyomoleküllere odaklanmanın paleobiolojinin kurallarını nasıl tamamen değiştirdiğini açıklayabilirim. Yüzlerce yıldır paleobiologlar, fosil organizmaları incelemek, sınıflandırmak ve anlamak için tek bir araca güvenmişlerdir, karşılaştırmalı anatomi. Bu, güçlü ve şaşırtıcı derecede ayırt edici bir araçtır. Modern insanların ve neandertallerin azı dişleri kolayca ayırt edilebilir. Kaslar, tendonlar ve bağlar, kemiklere bağlandıkları yerlerde izler bırakır, bunlar, örneğin, aynı türün bireylerinin yaşlarını belirlemek için kullanılabilir. Dinozor kemiklerinin histolojik incelemesiyle bilim insanları, bir dinozorun sadece dişi değil, hamile olduğunu bile belirleyebilmişlerdir. Geçmişte, bir organizmanın diğerine olan evrimsel ilişkilerini anlamaya çalıştığımız filogeni, yalnızca soyu tükenmiş hayvanların fosilleşmiş kalıntılarının morfolojisine dayanıyordu. Şimdi ise, çeşitli antik biomolekülleri inceleyerek geçmişe bakabiliyoruz. Antik DNA'ya sahibiz. Ve sadece bozulmuş DNA parçaları değil, evrimin kaynağı olan tüm antik genomlar. Antik genlere erişim, evrimi moleküler düzeyde incelememize zaten olanak sağladı. Bugüne kadarki en eski örnek, yaklaşık 1,8 milyon yıl öncesine ait olup, gergedanların erken Pleistos'un evrimini izlemek için kullanıldı. Antik DNA ayrıca bilim insanlarının antik proteinleri sentezlemelerine ve işlevlerinin modern karşılıklarından farklı olduğunu göstermelerine olanak sağladı. Ayrıca, antik DNA'dan bile daha eski olan antik proteinlere de sahibiz. Çoğu bilim insanı, bugüne kadar bulunan en eski antik protein dizilerinin yaklaşık 3,8 milyon yıl yaşında olduğu konusunda hemfikir olsa da, T, Rex'in ve hatta 100 milyon yıldan daha eski dinozorların kemiklerinden dizilenebilir proteinlerin izole edilebileceğini gösteren veriler de mevcut. Bu antik protein dizileri, dolaylı olarak da olsa, DNA'da meydana gelen mutasyonları belgelememize yardımcı oluyor. Ayrıca, uzun zaman önce soyu tükenmiş hayvan ve bitkilerin klasik morfolojiye dayalı sınıflandırmasını da destekliyorlar. Peki ya çok eski zamanlardan kalma antik biyomoleküller? 300 milyon yıllık yumuşakçaların, mercanların veya deniz zambaklarının DNA'sına veya protein dizilerine asla sahip olamasak da, bilim insanları inanılmaz çeşitlilikte başka antik molekülleri belgelediler, bitkilerden selüloz, eklem bacaklıların dış iskeletlerinden kitin ve günümüzde yaşayan organizmaların ürettiği kadar güzel renkli pigmentler. Örneğin, antik pigmentleri tanımlama yeteneğimiz, tüylü dinozorlar gibi organizmaların renk desenlerini yeniden oluşturmamızı sağladı. Bu son antik biyomoleküller genetik bilgi içermez, ancak yine de antik işlevler ve davranışlar hakkında geniş bir yelpazedeki sorulara ışık tutarlar, 500 milyon yıllık bir organizma parlak kırmızı bir pigment üretiyorsa, bu onların veya belki de avcılarının bu pigmenti görebildiği ve ona tepki verebildiği anlamına mı gelir? Renk görme ne zaman evrimleşti? Deri ve tüy pigmentasyonunun evrimi, cinsel gösteri ve kur yapma davranışının evriminde rol oynadı mı? Antik biyomolekülleri incelememizde, yaşamın kökenlerine ve dünya üzerindeki en ilginç yerlerden bazılarına yolculuk yapacağız. Kanada'daki Yoho Milli Parkı'na giderek Burgess Shale'in ikonik organizmalarını inceleyeceğiz, Dominik Cumhuriyetindeki kehribar madenlerine giderek Jurassic Park'ta tasvir edilenden çok farklı bir ortam bulacağız ve Idaho, Klarke'ye ya giderek 15 milyon yıllık şistleri kırarak, yeşilimsi rengi fotosentetik pigment klorofilin varlığını önceden haber veren yaprakları ortaya çıkaracağız. Bilim insanlarına bu fosilleri toplarken eşlik edeceğiz ve laboratuvarda derin zamanlardan kalma fosillerden antik biyomolekülleri çıkarıp karakterize ederken onları takip edeceğiz. Yeni bilim dalındaki yöntem ve malzemeleri tanıtmak amacıyla, Kanla dolu sivrisineğimle biraz zaman geçirerek yolculuğumuza başlayacağız. Ardından, ikinci bölümde, eski biyomoleküllerin bizi ne kadar geriye götürebildiğini göreceğiz. Kitabın geri kalanı genel olarak farklı eski biyomoleküllere göre düzenlenmiştir. 3 ila 5. bölümlerde, eski yaşamın renklerini ve renk görme evrimini anlamamıza yardımcı olan eski pigmentleri ele alacağız. 6. bölümde ise dikkatimizi eski biyometallere çevireceğiz. Metalleri biyomolekül olarak düşünmeyebilirsiniz, ancak eski yaşamın incelenmesinde geniş bir uygulama alanı göstermişlerdir, 7 ve 8. bölümler, geçmişteki yaşamın evrimsel, davranışsal ve fizyolojik yönleri de dahil olmak üzere çok çeşitli konulara ışık tutan en aydınlatıcı eski biyomolekül türlerinden biri olan proteinleri ele almaktadır. Derin zamanlara ne kadar uzandıkları da paleobiyoloji alanındaki en tartışmalı konulardan birini oluşturmaktadır. Proteinleri ele aldıktan sonra, belki de antik biyomoleküllerin kutsal kasesi olan antik DNA'ya yöneliyoruz. DNA'daki değişimleri derin zaman boyunca belgeleyebilme yeteneğimiz, birçok türün evriminin genetik tarihini ortaya çıkardı, bunlar arasında, ayrıntılı olarak ele alacağımız gibi, kendi türümüz de yer alıyor. Şimdiye kadarki tartışmamız öncelikle hayvanlar alemine odaklandı, ancak 11. bölümde, erken bitki yaşamı hakkında neler öğrenebileceğimize bakacağız. Antik bitki biyomoleküllerinin inanılmaz çeşitliliğini ve bu çeşitliliğin ortaya çıkardığı kemotaksonomi alanını öğreneceğiz. Yolculuğumuzu, bakışımızı geçmişten geleceğe çevirerek sonlandıracağız, antik biyomoleküller bilimi hangi yeni keşifleri ortaya çıkaracak? Antik genomlar, yaşayabilir embriyolar üretmemize ve uzun zaman önce nesli tükenmiş hayvanları klonlamamıza olanak sağlayacak mı? Milyarlarca yıl önce var olan proteinleri üretebilecek miyiz? Elbette bu sorulara kesin bir cevap veremem. Ancak bir şey kesin, bu kitabı bitirdiğinizde, bir fosili asla eskisi gibi düşünmeyeceksiniz. 1. Kanla dolmuş bir sivrisinek. Montana'nın kuzeybatısında, Kişinen Formasyonu olarak bilinen bir bölge bulunmaktadır. Bu isim, bölgedeki yüksek, 7000 fit, rakımlarda bolca bulunan beyaz köknar ağaçları için yerli Kiyunaksa halkının kullandığı Kişinen'e adından gelmektedir. Saha çalışmalarımı burada yapıyorum. Ayrıca, kanla dolu sivrisineğin kaderini bulduğu ve milyonlarca yıl sonra keşfedileceği yer de burasıdır. Formasyon, Kanada'dan Glacier Ulusal Parkı'nın güneyindeki Bob Marshall vahşi yaşam alanına kadar uzanan geniş bir havzada biriken tortulardan oluşan kayalardan oluşmaktadır. Yer kabuğundaki bir dizi fay hattı tarafından oluşturulan havza, yavaş yavaş suyla dolmuş ve büyük bir göl haline gelmiştir. Bu göl, formasyonda fosillerin bulunmasının başlıca nedenidir. Bugün, Havza hem Britanya Kolombiya'sından gelen Flathead nehrinin kuzey kolunu hem de Bob'un milyonlarca dönümlük derinliklerindeki kaynağından kuzeye doğru akan orta kolunu barındırıyor. Nehir, Essex adlı küçük yerleşim yerinin yakınlarında vahşi doğadan çıktığında, Sığ Göl'ün Tortullarından türetilen 46 milyon yıllık şehr kayaçlarını aşındırmaya başlıyor. Nehrin iki kolu, Glacir Ulusal Parkı'nın 60 mil uzunluğundaki batı sınırını oluşturuyor ve parkın doğusunda ve Flathead Ulusal Ormanı'nın batısında yer alan orta kolun kayalık kenarları boyunca, ince şehir tabakası, muhtemelen dünyadaki en iyi korunmuş böcek sıkıştırma fosillerini içeriyor. İlk bakışta, fosil böcekler T, Rex veya Archaeopteryx kadar ilgi çekici görünmeyebilir. Ancak çeşitlilikleri ve toplam kütleleri açısından böcekler, dünya üzerindeki en başarılı karmaşık organizma grubudur. Bilim insanları yaklaşık 1 milyon yaşayan böcek türüne isim vermiş ve henüz keşfedilmemiş milyonlarca türün daha olduğunu tahmin etmektedir. Ayrıca, fosil kayıtları yaklaşık 400 milyon yıl öncesine dayanan, soyu tükenmiş milyonlarca böcek türü de bulunmaktadır. Evrimi incelemek için model organizmalar arıyorsanız, fosil böcekler size birçok fırsat sunar. Ne yazık ki, böceklerin fosil kayıtları oldukça fakir, bu terim, meslektaşlarımdan birinin sıkça kullandığı ve benim de en sevdiğim bilimsel terimlerden biri olan çeşitlilik eksikliği anlamına geliyor. Fosil böceklerin tanımlanmış sadece yaklaşık 27 bin türü var, bu, şimdiye kadar var olmuş olanların yüzde birinden çok daha az. Sinekler, diptera, Yunanca'da iki kanatlı, aleminde ise bilim insanları 150.000'den fazla yaşayan tür belirlemişken, sadece yaklaşık 4.000 fosil türü tespit etti. Fosil böcekler üzerine çalışmaya ilk başladığımda, fosil ne kadar eski olursa o kadar iyi olduğuna inanıyordum. Böcekler 100 milyonlarca yıldır dünyada yaşıyor. İlk evrimlerinin nasıl gerçekleştiğini anlamak harika olmaz mıydı? Sonra Almanya'daki dünyaca ünlü Messel fosil alanının paleoentomoloji bölümü başkanı Sonja Vedman ile tanıştım. Sonja bana, çok eski zamanlara dayanan kökenlerine rağmen sineklerin hala evrim geçirdiğini hatırlattı. Aslında, dipterin türlerinin büyük bir çeşitlenmesi veya yayılımı, dinozorların yok oluşundan kısa bir süre sonra, oldukça yakın bir zamanda gerçekleşti. Yaşam döngülerinin önemli bir parçası olarak kurtçuklar olarak adlandırdığımız şeyleri içerecek şekilde evrimleşen bu sinekler, bugün yaşayan tüm sinek türlerinin üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Bu canlıların bir alt kümesi olan ve nispeten genç bir grup olan kalipratlar, iyi bilinen ev sineği, çeçel sinekleri, şu anda Afrika'da yaşıyor ancak 34 milyon yıl önce Colorado'da yaşamışlardır, et sinekleri ve Teddy Roosevelt ile Amazon'u keşfederken maceracı arkadaşlarını rahatsız eden parazit bot sineklerini içerir. Günümüzde kaliptratlar, tüm yaşayan sineklerin yaklaşık 7'de birini oluşturan 22.000'den fazla türden oluşmaktadır. Ne yazık ki, fosil kayıtları da oldukça yetersizdir, sadece yaklaşık 50 tür tanımlanmıştır. Ancak bazı elverişli zamanlamalar sayesinde bu durum yakında değişebilir. Kaliptratların, Kişinen formasyonunu oluşturan göl tortullarının biriktiği dönem olan Orta Eose'nin başlarında evrimleştiği düşünülmektedir. Umarım kişinen formasyonunun fosil sinekleri, bu yetersiz belgelenmiş evrime ışık tutacaktır. Son 14 yıldır meslektaşlarım ve ben, yaklaşık 30 farklı aileden yeni fosil türleri tanımladık. Nispeten nadir olsalar da, kalipratlar da orada, tanımlanmayı bekliyorlar. Bu çalışmadaki amacımız sadece yeni türlerin taksonomik tanımlarını sağlamak değil. Aksine, diğer şeylerin yanı sıra, bu patlayıcı çeşitlenmenin binlerce yeni türün evriminin neden gerçekleştiğini açıklamayı umuyoruz. Yaklaşık 50 yıl önce, Niles Eldredge ve Stephen J. Gould, bu tür olayları açıklamak için noktalı denge teorisini öne sürdüler. Türler, organizmaların uyum sağlaması gereken ani bir çevresel değişim olana kadar, Jeolojik zaman diliminde dahil olmak üzere çok uzun süreler boyunca var olabilirler. Bu olayın güzel bir örneği, yaklaşık 34 milyon yıl önce dünyanın ani soğumasıyla meydana geldi. Bunun sonucunda tropikal ormanların yerini, Kuzey Amerika'nın büyük ovalarının 1 milyon mil karesini kaplayan geniş ılıman otlakların alması, modern atın evriminde önemli bir faktör olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 45 milyon yıl önce ne değişti de kalıp tırt sineklerinin hızlı evrimini tetikledi? Bu soruyu cevaplamak beni ve diğer birçok bilim insanını yıllarca meşgul edecek. Ancak son zamanlarda, kanla dolu sivrisineğin fosilinin keşfi, çalışmalarımı antik biyomoleküllerin incelenmesine doğru genişletmeme neden oldu. Antik kişinen gölünün subtropikal kıyılarında uçan böcekleri oluşturan orijinal moleküler bileşenlerin, pigmentler, Kan molekülleri ve diğer biyomoleküller, incelenmesi, derin zamanlardaki yaşam hakkında muazzam miktarda bilgi üretmeyi vaat ettiği için şimdiye kadar yaptığım en büyüleyici çalışmadır. Gerçekten de, kişinen formasyonu, böcek çeşitliliğinin belgelenmesinden çok, fosillerinde korunan biyomoleküller ile daha iyi tanınabilir. Antik biyomoleküller, bir bakıma, gülünç derecede yaygındır. Yaklaşık 2,4 milyar yıl önce ortaya çıkan atmosferik oksijen, eski bir biomoleküldür, aynı şekilde, bozulmuş bitki materyalinden oluşan trilyonlarca ton fosil yakıt da öyledir. Ancak kişinin formasyonunda ve dünyanın çeşitli yerlerindeki birkaç başka bölgede bulunan antik biomoleküller nadirdir çünkü yerinde korunmuşlardır, yani, anatomik bağlamları bozulmadan bir fosilin içindeki orijinal konumlarında kalmışlardır. Bu önemlidir çünkü bir yapıyı ve onun antik biyomoleküllerini bir işlevle ilişkilendirmemizi sağlar. Biyomoleküllerin nasıl yerinde korunduğunu ve onları nasıl tanımlayabileceğimizi açıklamak için, Kanla dolu sivrisineğin keşfiyle başlayalım. Kişinen Formasyonunun Antik Biyomoleküllerinin Keşfi Glaser Ulusal Parkında Yürüyüş Yapmak, Kayaklarını Kansas'ta Yapmayı Tercih Edenler için Değil. Kayalık dağlardasınız, bu yüzden neredeyse her patika dramatik tırmanışlar içeriyor. Flathead nehrinde rafting yaparken, parkı şekillendiren tektonik kuvvetler gözünüze çarpıyor, şeyl ve silt taşı, nehrin kıyıları boyunca yaklaşık 40 derecelik bir açıyla yükseliyor. Nehirde fosil yataklarını keşfetmek, gevşek molozdan oluşan dik yamaçlara tırmanmayı gerektiriyor, düştüğünüzde sizi kaldıracak kimse yok. 2020'de yaşadığım özellikle unutulmaz bir düşüşün sonucu olarak, hem omuz kasımı hem de pazı tendonlarımı yırttım. Kişinen formasyonunun şehir kayaçlarının bulunduğu bölgelere en kolay ulaşımsal ile sağlanır, ancak iniş ve çıkış noktaları o kadar uzaktır ki, fosil alanlarına gidip gelmek için günün büyük bir bölümünü harcayabilirsiniz. Diğer tek seçenek ise Flathead ulusal ormanında uzun bir patika dışı yürüyüştür. Şehir kayaçlarının bulunduğu yerler nehrin her iki tarafında da bulunduğundan, hızlı akan ve çok soğuk Flathead nehrini hem sabah hem de sırt çantanız fosillerle dolu olduğunda geçmelisiniz. Parktaki birçok göl ve akarsuyun aksine, Flathead nehrinin suyu o kadar berraktır ki, derinliğinin tahmin edilmesi ciddi derecede yanlış olabilir. Sırt çantanızın tokasını açın, Bir yürüyüş batonunu kullanın ve nehrin dibindeki kayaların kaygan bir yosun tabakasıyla kaplı olduğunu göz önünde bulundurarak, iyi tutuş sağlayan su ayakkabıları giyin. Ve önünüzdeki çukurun 2 metre derinliğinde olduğunu varsaymayın. Yanlış bir adım atıp 5 metre derinliğindeki bir çukura düşmenin birkaç anlık etkisi vardır. Akciğerleriniz bir bezelye tanesi büyüklüğüne küçülür, beyniniz hemen panik diye bağırır, Ve su altında kalan vücut yüzey alanınızın artması, nehrin sizi aşağı doğru itme gücünü önemli ölçüde artırır. Geri dönmek için manevra yaptığınızda, bu kuvvet daha da artar. Nehri geçmek için iki güvenilir yer bulmak iki yaz boyunca saha çalışması gerektirdi. 2009 ve 2010 yıllarında nehrin 7 mil uzunluğundaki bir bölümünde yapılan ilk araştırmalar, çok sayıda ancak süreksiz fosil içeren şeyl tabakalarını ortaya çıkardı. Orta çatalın bir bölümü, sivrisineklerin sıkıştırma fosillerini bulmak için dünyanın en iyi yerlerinden biri olduğu ortaya çıktı. Juliseta cinsine ait olduğu belirlenen birkaç örnekte dahil olmak üzere neredeyse yüz farklı örnek bulundu. Bu ilginç grubun yaşayan türleri, günümüz dinozorlarıyla, normalde kuş dediğimiz canlılarla, besleniyor. 3000'den fazla farklı yaşayan sivrisinek türü ve çok eski zamanlardan kalma bilinmeyen sayıda soyu tükenmiş tür varken, yalnızca 20 fosil sivrisinek türü tanımlanmıştır ve bunlardan sadece 5'i kişinen formasyonunda bulunanlardan daha eskidir. Kretaseke barında bulunan örnekler, kişinen formasyonundakilerden önemli ölçüde daha eskidir. Ancak oldukça kısa hortumları vardır ve günümüz sivrisineklerinin ataları mı yoksa sadece kuzenleri mi olduklarını söylemek zordur. 2012 sonbaharında, yeni edindiğim örnekleri fotoğraflarken, kanla dolmuş bir sivrisineğe benzeyen bir fosile rastladım. Çoğu sivrisinek, yumurtalarının gelişimi için gerekli olduğu için kanla beslenir. Bu yaşam tarzı nasıl ve ne zaman evrimleşti? Kısa hortumlu daha eski sivrisinek fosillerinin hematofajik, kanla beslenen, olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Uzun bir hortum bile, bir sivrisineğin mutlaka kanla beslendiği anlamına gelmez. Toxorinchides theobaldinin hem erkek hem de dişilerinin çok uzun hortumları vardır. Ancak yalnızca çiçek nektarıyla beslenirler tıpkı tüm sivrisinek türlerinin erkekleri gibi. Öyleyse, yalnızca fosiline dayanarak bir sivrisineğin hematofajik olduğunu şüphe götürmez bir şekilde nasıl kanıtlayabiliriz? Dişi sivrisineğin karnı kanla doldukça, berrak sarımsı kan plazmasını salgılamaya başlar ve böylece daha protein açısından zengin kırmızı kan hücrelerine yer açar. İnsan kanı normalde %40-%45 plazmadan oluşur, Bu nedenle bu strateji dişi sivrisineğin yumurta üretimi için gerekli olan kan hücresi proteinini depolamasını sağlar. Kırmızı kan hücrelerinin kuru ağırlığının %96'sını oluşturan bu protein hemoglobindir. Kırmızı renktedir, oksijen bağlar ve bunu tersine çevrilebilir şekilde yaptığı için oksijeni vücudumuzda dağıtabilir. Hemoglobin, akciğerin kan damarlarında oksijenle karşılaşır ve onu bağlar, Ancak çalışan kas dokusunun küçük kan damarlarında glikoz metabolize edilir ve karbondioksit salınır, karbondioksit kanı asitleştirir ve hemoglobinden oksijen salınımına neden olur. Kanla dolu sivrisineğin fosili, şişkin karnı ve koyu kahverengi rengiyle kesinlikle doğru görünüyordu. Ancak görünüşler aldatıcı olabilir, tahminimizi doğrulayacak kesin verilere ihtiyacımız vardı. Eğer kanla doluysa, bu, var olan en ekonomik yıkıcı sinek türü olan sivrisineklerde hematofajinin ilk kanıtı olacaktı. Washington DC'deki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışmanın en büyük avantajlarından biri, yüzlerce meslektaşın uzmanlığına erişim imkanıdır. Uygun bir şekilde, Mineral Bilimleri Bölümü, müzenin üçüncü katındaki paleobioloji laboratuvarının hemen bir üst katında yer almaktadır. Bölümdeki analitik laboratuvarlar müdürü Tim Rose, belirli bir örneği oluşturan bireysel elementlerin tanımlanmasına olanak sağlayan bir X ışını spektroskopisi tekniğinde uzmandır. Tim'e örneğimiz hakkında yaklaştım ve o da fosilin çeşitli kısımları üzerinde bir dizi analiz yapmayı hevesle kabul etti. Bin kat büyütme ile elektron mikroskobunda incelendiğinde, sivrisineğimizin karın yüzeyi, Bir kurşun kalemin grafit çekirdeğinin pürüzsüz yüzeyine benzeyen kalın ve görünüşte homojen bir tabaka görünümündeydi. Ama neyden yapılmıştı? Tim'in verileri, kanla dolu dişi sivrisineğin karın ağırlığının %67'sinin karbon olduğunu gösterdi. Bu iyi bir işaretti çünkü yaşayan sivrisineklerin çok yüksek bir karbon içeriğine sahip olduğu, vücutlarımızın yaklaşık 2,5 katı gösterilmişti. Fosilin bitişiğindeki şist matrisinin analizi %21 karbon değeri verdi, bu beklenen bir sonuçtu, çünkü matristeki karbonatlar gibi birçok kristal mineralde karbon içeriyordu. Bu veriler, örneğin karbonunun böceğin vücudundan kaynaklandığını ve organik yapıda olduğunu gösteriyordu. Fosil mineralleşmemişti, yani orijinal biyomoleküler bileşenleri minerallerle değiştirilmemişti. Fosilin karbon matrisi eski biyomoleküller içerebilir miydi? Hemoglobin proteini, heme adı verilen düz, halka şeklinde bir molekül olan ara bir madde aracılığıyla oksijeni dolaylı olarak bağlar. Her heme molekülünün ortasında, oksijenin bağlanması için gerekli olan bir metal olan demirin tek bir molekülü bulunur. Aslında, kırmızı olan ve daha büyük hemoglobin molekülüne rengini veren hemedir. Bu nedenle heme bir pigmenttir, bu gerçek, vegan ete rengini vermek için karışıma heme ekleyen sebze bazlı hamburger üreticileri tarafından da gözden kaçırılmamıştır. Bizim için, hemedeki demir, tespit edilmesi kolay olduğu için analiz için açık bir hedefti. Eğer korunmuş olsaydı, Tim onu bulabilirdi. Gerçekten de Tim, kanla dolmuş sivrisineğin karnındaki demir içeriğinin, kan emmemiş bir örneğin beslenmeyen bir erkeğin fosilinin karnındaki demir içeriğinden neredeyse 10 kat daha yüksek olduğunu gösterdi. Demir konsantrasyonunun çok yüksek olması, kesin kanıttı. Çok sevinçliydim. Kimyasal kanıt, görsel incelememizin bizi inandırdığı şeyi destekliyordu. Sivrisineğin karnında konakçısının kanının kalıntıları vardı. Bir sonraki sorumuzu, yani heme molekülünün tamamının korunup korunmadığını yanıtlamak için farklı bir alete, Kütle spektrometresine ihtiyacımız vardı. Kütle spektrometresi tekniği, bir siperin içine el bombası atıp çıkanları analiz etmeye benziyor. Alet, fosilin yüzeyini, radyoaktif olmayan metallerin en ağırı olan bizmutun ağır atomlarıyla bombardıman eder. Sonuç olarak, eski moleküllerin parçaları numunenin yüzeyinden yukarı fırlatılır ve daha sonra her bir parçanın kütlesinin kaydedilmesi için götürülür. Sonuç, orijinal, bozulmamış ana moleküle özgü bir parmak izi sağlayan benzersiz bir parça desenidir. Bu durumda, kütle spektrometrisi tekniği heme'ye özgü benzersiz bir parçalanma deseni ortaya koydu. Daha sonra yapılan çok sayıda analiz, desenin esasen pozitif bir kontrol olan saflaştırılmış domuz hemoglobinine özdeş olduğunu gösterdi. Dahası, heme deseni yalnızca kanla dolmuş sivrisineğin karnında mevcuttu. Aynı bölgeden toplanan erkek sivrisinek fosilinin karnında ve dişi sivrisineğin bitişiğindeki kaya matrisinde yoktu. Kanıtlar daha açık olamazdı. Sivrisinek, kan emdiği bir hayvanın kanının kalıntılarını içeriyordu. Sivrisineklerin en az 46 milyon yıl önce hematofajik bir yaşam tarzı geliştirdiğine dair kesin kanıtımız vardı. İlk ne zaman ortaya çıktı? Muhtemelen milyonlarca yıl önce, ancak kanıt, Kanla dolmuş bir sivrisineğin daha eski bir fosilinin keşfine kadar beklemek zorunda kalacak. Evrimsel açıdan başarılı bir adaptasyondan bahsedelim. Günümüzde yaklaşık 20 katrilyon sivrisineğin yaşadığı ve toplam kütlelerinin 100 milyar pounddan fazla olduğu hesaplanmıştır. Soğukkanlı yılanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli hayvanlardan kan emerler. Kanla dolu sivrisineğimiz hangi hayvandan beslenmişti? Bu sivrisinek belirli bir cinse ait olarak tanımlanamasa da, bölgede toplanan diğer fosil sivrisinekler, Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde sivrisinek taksonomisi uzmanı olan Ralph Harbaugh tarafından Juliceta cinsine ait olarak tanımlanmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi, bu sivrisinek grubu kuşlar da dahil olmak üzere çeşitli konakçılardan beslenir. Ve kişenen gölü kıyısında kuşların olduğunu biliyoruz çünkü şeyde küçük bir kuşun ayak izini bulduk. Fosil sivrisineğin karnındaki kan bir kuştan mıydı? Bazı sorular asla cevaplanamayacak. Kanla dolu sivrisinekte eski bir biyomolekülün korunmuş olması göz önüne alındığında, bunun hem olması şaşırtıcı değildi. Hem ve yakından ilişkili moleküller her yerde bulunur, neredeyse tüm yaşam formları için gereklidir, son derece kararlıdır ve etkileyici bir fosil kaydına sahiptir. Hemin 300 milyon yıldan daha eski fosillerde korunduğu gösterilmiştir ve hem demiri, Tyrannosaurus rex de dahil olmak üzere çeşitli dinozor türlerinden bildirilmiştir. Hem ile ilişkili biyomoleküller çok daha eskiye dayanmaktadır. Işık toplayan pigment klorofilin merkezinde, demir yerine magnezyum içeren, hem benzeri bir molekül bulunur ve en eski fotosentetik bakteriler kadar eskidir milyarlarca yıl öncesine kadar uzanır. Hemin kararlılığı ve abiyotik olarak yaşamın yokluğunda sentezlenmediği bilinmesi nedeniyle NASA'nın Mars'ta yaşam arayışında hedef olarak bile önerilmiştir. Geçtiğimiz günlerde Mars'a inen Perseverance uzay aracı, X ışını spektroskopisi de dahil olmak üzere çeşitli analitik teknikler kullanarak Mars kayalarını analiz edebilen PIXL ve SHERLOC adlı iki alet taşıyordu. Bu aletler element analizi yapabiliyor ve demir varlığını tespit edebiliyor. Ayrıca organik bileşikleri de tespit edebiliyor ve daha da önemlisi, bu bileşiklerin moleküler yapısını belirlemek için kullanılabilecek parmak izi benzeri veriler sağlayabiliyorlar. Eğer hem bulurlarsa, evren hakkındaki anlayışımızı kökten değiştireceklerdir. Fosil nedir? Önceki tartışma, bir fosilin içinde eski biyomoleküler materyalin şaşırtıcı keşfine odaklandı. Peki, fosil tam olarak nedir? Fosilleri genellikle kayadan yapılmış olarak düşünürüz, kemikler gömülür ve yavaş yavaş taşa dönüşür. Bu, ölü bir organizmanın gömüldüğü ıslak tortuların, kristalleşmeyi bekleyen çözünmüş minerallerle dolu olmasından kaynaklanır. Ölü organizmanın orijinal organik bileşenleri çürüdükçe, ortaya çıkan boşluklar kristalleşen minerallerle dolar. Sonunda, orijinal hayvandan hiçbir iz kalmaz. Fermineralizasyon adı verilen bu süreç çok yavaş, son derece hassas ve morfolojik biçimleri çok yüksek bir doğruluk derecesiyle taklit edebilir. Birçok fosil birer sanat eseridir. Şaşırtıcı bir şekilde, mineralleşmenin gömülmeden sonra oldukça hızlı bir şekilde başladığı gösterilmiştir. Yale Peabody Doğa Tarihi Müzesi'nde profesör ve küratör olan ve fosilleşme süreçleri konusunda uzman Derek Briggs, deniz benzeri tortulara gömülen dalların 80 gün gibi kısa bir sürede mineralleşmeye başladığını göstermiştir, diğer araştırmacılar ise simüle edilmiş nehir kumuna gömülen ve iyon bakımından zengin sıvı ile sulanan süngerimsi kemiklerin mineralleşmesinin 12 hafta içinde başladığını göstermiştir. Bu örnekler ne zaman fosil haline gelir? %100 mineralleştiklerinde mi, yoksa %50 mineralleştiklerinde mi? Kanada Kayalık Dağlarındaki ünlü Burgess Burgesschistin'den gelen ve orijinal dış iskeletinin bir bileşeninin küçük miktarlarını içeren 500 milyon yıllık bir sünger, yalnızca %99,9 oranında mineralleştiği için fosil olarak nitelendirilemez mi? Peki ya kısmen mineralleşmiş 10 bin yıllık neandertaller veya bin yıllık orta ortaçağ kemikleri, Bu soruların cevapları elbette öznel olacaktır. Permineralizasyon olmadan korunmuş birçok fosil türü de vardır. Fosilleşmiş ağaç reçinelerine gömülmüş böcekler, bilimsel literatürde her zaman fosil olarak adlandırılır ve fosil kayıtlarının önemli bir parçasını oluşturur. Örneğin, Lübnan'dan 120 milyon yıllık kehribar ve Myanmar'dan 99 milyon yıllık kehribar içindeki böcekler, Sahip olduğumuz en muhteşem şekilde korunmuş ve bilimsel açıdan en önemli fosil böceklerden bazılarıdır. Ayrıca, daha ilginç koşullar altında korunmuş fosiller de vardır, örneğin, sıçanların bıraktığı çöp yığınlarında olduğu gibi. Neotoma cinsinin yaklaşık 20 türü, kemik, tohum, ölü böcek ve benzeri. Toplama ve bunları yuvalarına geri getirme alışkanlığına sahip küçük kemirgenlerdir ve düzenli olarak bu yuvalara idrar yaparlar. İdrardaki maddeler kristalleşir ve yuvayı birbirine yapıştırır. Kurak Güneybatı Kuzey Amerika'da, yuvalar genellikle mağaraların içine inşa edilir ve herhangi bir permineralizasyon olmaksızın 50 bin yıla kadar dayanabilir. Çeşitli organizmaların fosilleriyle dolu olan çöp yığınları, paleobiyologlar ve antropologlar için paha biçilmez bir kaynaktır. Düşünülmesi gereken bir başka örnek, Los Angeles'taki Labrea Katran çukurlarında korunmuş, kılıç dişli kaplanlardan böceklere kadar çeşitli organizmalar. Fosiller, evet, permineralizasyon, hayır. Fosillerin kayadan oluşmasını, minimum bir yaşa sahip olmasını ve doğal olarak oluşmasını, mumyalanmış mumyaları dışlayarak, gerektiren yaygın tanımlara rağmen, Britannica Kids'in verdiği tanımı tercih ediyorum, Fosiller, çok uzun zaman önce yaşamış bitki ve hayvanların kalıntıları veya izleridir. Uzak geçmişten günümüze kadar olan yolculuğu atlatmak için her fosilin biraz şansa ihtiyacı vardır. Ancak bazıları muazzam miktarda şans gerektirir. Örneğin, kanla dolu sivrisinimin fosilleşme şansı cehennemde bile yoktu. Suya düşseydi, dalgalar veya akıntılar balonu hızla patlatıp böceği parçalayabilirdi. Gölün dibine batarken, bir balık veya başka bir yırtıcı tarafından yenme olasılığı yüksekti. Dip çamurunun yüzeyine çıktığında, yırtıcı solucanlar ve kabuklular için kolay bir hedef haline gelirdi. Son olarak, daha sonraki göl tortularının sıkıştırmasına dayanmak ve yok olmamak zorundaydı. Şanslar neydi? Bu 46 milyon yıllık sivrisineği tanımladığımız Ulusal Bilimler Akademisi bildirileri sayısının ön sözünde Derek Briggs, Bu tür fosillerin fosilleşmenin sınırları hakkındaki fikirlerimizi yeniden gözden geçirmemizi zorunlu kıldığını belirtmişti. Sivrisineğin orijinal organik biyomoleküllerinin korunması daha da inanılmazdı. Kanla dolmuş sivrisineğin analizlerimiz, kalıcı mineralleşmeye uğramadığını gösterdi. Vücudu ciddi şekilde yassılaşmıştı, ancak yine de karbonluydu, orijinal karbon içeriğinin büyük bir kısmı korunmuştu. Bu nasıl olmuş olabilir? Görünüşe göre, sivrisineğin korunması, stromatolitleri oluşturan mikropların korunmasına çok benzeyen bir süreçle gerçekleşti. Sivrisinek su yüzeyine değil, gölü kaplayan bir ALG patlamasının, yeşil bir balçık düşünün, yüzeyine düştü. Alplerin yapışkan yüzeyi böceği yakaladı ve mikroplar büyümeye devam ettikçe, sivrisineği sardı ve hassas böceği koruyup muhafaza etti, Hatta ALG tabakası gölün dibine battıktan sonra bile, kanla dolmuş bir sivrisineğin fosilinde hemoglobin kalıntılarının korunması ne kadar olasılık dışıysa, 380 milyon yıllık bir kabuklu hayvanda kolesterol benzeri bir molekülün korunması veya eklem bacaklıların dış iskeletinin ana bileşeni olan kitinin 505 milyon yıllık börgüs şistinden bir fosilde korunması daha da olasılık dışıdır. Bunlar, sonraki bölümlerde karşılaşacağımız antik biyomoleküllerin birçok muhteşem örneğinden sadece bir kaçıdır. Daha fazla genç bilim insanı bu yeni araştırma alanına katıldıkça ve modern analitik teknikler giderek daha hassas hale geldikçe, antik biyomoleküllerin sayısı ve çeşitliliği, korundukları fosillerin yaşıyla birlikte kesinlikle artacaktır. Antik biyomoleküller ne kadar eski olabilir? Perseverance'ın 3,9 ila 4,6 milyar yıl yaşında olduğu düşünülen Mars yüzeyinde antik biyomoleküller bulmasını umuyorsak, dünyada da benzer yaşta antik biyomoleküller bulmayı ummamalı mıyız? Bu soruyu yanıtlamaya başlamak için, dünyanın en eski fosillerinden başlayalım. 2. Yerinde. Glacier Ulusal Parkı'nın dağları, her yıl 3 milyon insanın Going to the Sun yolu üzerinden 80 kilometrelik, 50 mil yolculuğu yapmasının sebebidir. Dağlar, buzullar tarafından şekillendirilerek, sayısız çok renkli eski tortu katmanını ortaya çıkaran şaşırtıcı derecede dik uçurumlar oluşturmuştur. Bu tortulardan oluşan 1,5 milyar yıllık epekeni çamur taşları, belirgin yeşil renkleri sayesinde kolayca tanımlanabildikleri için yoldan rahatlıkla görülebilir. Uçurumların yüksek kesimlerinden düşen büyük çamur taşı parçalarının birçoğunun yüzeyinde, çamurlu bir plaj kuruduğunda oluşan eski dalgalanmaların ve çatlakların izleri bulunur, bu da bir okyanusun varlığının göstergesidir. Parkın birçok yerinde, milyarlarca yıl öncesine ait, eski siyanobakteriler tarafından oluşturulmuş resiflerin kalıntıları olan büyük kireç taşı kayalıkları da görülebilir. Genellikle yanlışlıkla mavi-yeşil algılır olarak adlandırılan, siyanobakteriler mavi-yeşil renktedir, ancak ALG değildirler, bakteriler, esasen bir dizi ayrı bakteri katmanı ve ince tortu tabakasından oluşan stromatolit adı verilen yapılar oluşturmuştur. Zamanla, katman katman, eski resifler oluşmuştur. Stromatolitlerin bazı formları küreseldir ve aşındıklarında, ikiye bölünmüş bir lahananın düz yüzeyine benzerler. İlkini gördükten sonra ikincisini tanımak kolaydır. Parkın en popüler yürüyüş rotası olan Gizli Göl yolunun büyük bir bölümünü çevreleyen kayalıklar fosillerle doludur ve Gizli Göl'ün batı kıyısının üzerinde yükselen Ayı Şapkası dağının yamaçlarında araba büyüklüğünde stromatolit kaya blokları bulunabilir. Bu resifler o kadar yaygındır ki, arayan herkes onları kolayca bulabilir, ancak ne yazık ki, Park ziyaretçilerinin %99'undan fazlası tarafından görülmezler. Milyarlarca yıl önce ilk stromatolitleri üretmiş olabilecek siyanobakteriler, dünyanın erken tarihinin büyük bir bölümünde baskın yaşam formu olarak kaldı. Bu bakteriler fotosentez yapıyordu ve güneş enerjisini yakalamak ve atık ürün olarak oksijen üretmek için klorofilde dahil olmak üzere çeşitli pigmentler kullanıyordu. Sonunda, yaklaşık 2,4 milyar yıl önce başlayarak, atmosferdeki oksijenin neredeyse sıfırdan günümüzdeki yaklaşık %21 seviyesine kadar kademeli olarak artması olarak adlandırılan büyük oksijenlenme olayından sorumlu oldular. Yeni evrimleşen hayvanlar, oksijenin ani mevcudiyetini metabolizmalarının merkezine yerleştirdiler. Öldüklerinde, bulmamız için fosiller bıraktılar. Ve bu fosillerin içinde, eski biyomoleküllerin olasılığı yatıyor. Fosil kayıtlarını takip etmek. En eski fosiller ne kadar eski zamanlara dayanıyor ve bu fosillerin hangileri eski biyomoleküller içeriyor? Bu bölümde, fosillerin anlattığı şekliyle, gezegenimizdeki yaşamın en erken aşamalarına kısa bir yolculuk yaparak bu soruları inceliyoruz. Sonunda, özellikle ilgi çekici bir bölgeye, Britanya-Kolombiya'sındaki Burgess-Shea e ulaşacağız, burada yarım milyar yıllık süngerlerde eski biomoleküller bulundu ve bunların tanımlanmasına yardımcı oldu. Dünya üzerindeki yaşamın kökeni, modern bilimin birçok bilinmeyeninden tartışmasız en ilginçlerinden biridir. Aynı zamanda ele alınması en zor, hatta imkansız sorulardan biridir. Çoğu paleobiyolog, yaşamın kökenlerini daha kolay ele alınabilir seviyelerde inceler, ilk segmentli hayvan, ilk omurgalı, karada yürüyen ilk balık. Ancak canlı organizmalar ortaya çıkmadan çok önce, evrimsel biyologların sıcak küçük göletler veya WLP olarak adlandırdığı ilkel kimyasal çorbalarda kimyasallar vardı. Değişen kuru ve ıslak koşullar döngüleri kimyasalları bir araya toplamış olabilir, göletin dibindeki kildeki mineraller, kimyasalların bir alt kümesini birbirine bağlamış ve daha karmaşık moleküllerin oluşmasına olanak sağlamış olabilir. Ya da belki de yıldırım olayı söz konusuydu. Bir şekilde, sayısız rastgele etkileşimden sonra, yaşamın karakteristik özelliği olan son derece karmaşık birçok kimyasal üretildi. Bunlar arasında deoksiribonükleik asit, DNA, bileşenleri de yer alıyordu. Çoğu insan, DNA'nın insan vücudundaki yaklaşık 20 bin proteinin dizilerini kodladığını bir ölçüde bilir. Ancak çoğu insanın bilmediği ve gerçekten akıllara durgunluk veren şey, DNA'nın kopyalanamadığı, protein sentezine katkıda bulunamadığı ve proteinlerin yardımı olmadan onarılamadığı veya düzgün bir şekilde parçalanamadığıdır. Peki, o zaman ilk DNA molekülü proteinlerin yokluğunda ilk proteini nasıl üretti? Proteinlerin alt birimleri olan amino asitler, DNA'ya ihtiyaç duymadan kendi kendine bir araya gelmiş olabilir mi? Bunu bilmiyoruz ve belki de asla bilemeyeceğiz, yaşamın biyomoleküllerinin en eski öncüleri yalnızca hayal gücümüzde var. Yaşamın, dünya tarihinde şaşırtıcı derecede erken bir dönemde ortaya çıktığı düşünülmektedir. Dünya yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluşmuştur ve yaklaşık 4,2 milyar yıl öncesine ait kayalarda, tartışmalı olsa da, yaşam kanıtları bulunmaktadır. Kanada'nın Labrador bölgesinde bulunan kayalardan elde edilen veriler, grafitin küçük taneciklerindeki karbon elementinin izotop oranlarını içermekte ve yaşam için karakteristik bir metabolizmanın varlığını düşündürmektedir. Dünyanın en eski yaşam formlarına dair bu varsayımsal kanıtları bir kenara bırakırsak, milyarlarca yıl öncesine ait fosil bakterilere dair birçok rapor bulunmaktadır. Bununla birlikte, kayada mikroskobik bir bakterinin kesin olarak tanımlanması zor bir iştir ve bu tür raporların çoğu tartışmalı kalmaktadır. Bakterilere atfedilen ilk yaygın olarak kabul edilen yapılar stromatolitlerdir. Güneybatı Grönland'daki buz örtüsüne bitişik 3,7 milyar yıllık kayalarda bulunan en eski stromatolitler, en fazla 2 inç yüksekliğindedir, ancak stromatolitlere özgü katmanlaşmanın açık kanıtlarını sergilemektedirler. Bu bakteri ile daha gelişmiş çok hücreli bir yaşam formunun en eski fosili arasındaki zaman aralığı çok büyük, yaklaşık 1,6 milyar yıl. Bu çok hücreli organizmalar, stromatolitleri oluşturan siyano çok benzer şekilde, her organizmanın komşusuna özdeş olduğu büyük yapılar oluştururlar. İki veya daha fazla morfolojik ve işlevsel olarak farklı hücreden, örneğin kas ve sinir hücreleri, oluşan gerçek anlamda çok hücreli organizmalar olan metazoanın ortaya çıkışı, belki de yaşam tarihinin en önemli evrimsel olayıydı. Ve fosil kayıtlarına göre, bu olay en az 2,1 milyar yıl önce gerçekleşti. 2014 yılında Abderazak El Albani ve meslektaşları, Gabon Cumhuriyeti'nin güneydoğu köşesindeki Fransevil yakınlarında, Fransevil biyotası olarak adlandırılan bir keşif gerçekleştirdiler. Bölgenin 2,1 milyar yıllık siyah şeyl tabakalarına gömülü halde, birbirinden farklı ve oldukça karmaşık birçok organizmanın fosilleri bulunuyor. Yaklaşık 1 santimetre uzunluğunda ve çapında olan bu organizmalar, şaşırtıcı derecede çeşitli morfolojiler sergiliyor. Loblu, uzun çubuk şeklinde ve disk şeklinde formlar mevcut. Bazı organizmaların ön-arka ekseni, belki de belirgin baş ve kuyrukları olduğu görülüyor. Bu kadar çeşitli karmaşık yaşam formuna sahip, milyar yıldan daha eski başka bir yer yok. Birçok bilim insanı, bu organizmaların ortaya çıkışının, atmosferik oksijen seviyelerinin çok yavaş da olsa artmaya başladığı büyük oksijenlenme olayının ilk aşamalarıyla doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyor. Milyarlarca yıllık karmaşık yaşam formlarına dair başka güvenilir raporlar da mevcut, bunlar arasında Michigan'daki 1,9 milyar yıllık bir tortuda ve Kanada-Arktik takımadalarındaki 1,2 milyar yıllık kayalarda ALG olarak tanımlanan fosiller yer alıyor. Boyutu nedeniyle özellikle ilgi çekici olan bir diğer organizma ise Kuzey Çin'den isimsiz bir örnektir. 1,6 milyar yıllık çamur taşında bulunan bu örnek, yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda ve birkaç santimetre genişliğinde son derece büyüktür. Dil şeklinde olup, uzunlamasına çizgileri ve tutunma organları vardır. Yüzeyinin incelenmesi, çapı yaklaşık 1/1000 inç olan mikroskobik hücrelerden oluşan olağanüstü benzersiz bir ağ yapısını ortaya koymaktadır. Bu organizmaların bir diğer sıra dışı özelliği ise alışılmadık derecede kalın siyah karbonlu sıkıştırmalar halinde korunmuş olmalarıdır. Çoğu insanın aşina olduğu, yeni dökülmüş beton bir kaldırıma düşen bir yaprağın bıraktığı ize benzeyen fosil izlerinin aksine, bu fosiller hiç de iz değil. Bunun yerine, organizmanın sıkıştırılmış kalıntılarıdır. Siyah madde, grafit gibi saf karbona mı ayrışmış, yoksa, kişinen formasyonundaki kanla dolu sivrisineğin karnını anımsatan, bozulmamış biyomoleküller mi içeriyor? Bugüne kadar hiç kimse bu fosilin kalıntıları üzerinde kimyasal bir analiz yapmadı. Milyarlarca yıllık bir metazoanın fosillerini yorumlamanın zorluğu, Dünyanın en tartışmalı erken dönem karmaşık organizmalarından biri olan Horodiske örneğiyle ortaya konmaktadır. Gilaşir Ulusal Parkındaki 1,5 milyar yıllık Epekeni çamur taşlarından çıkan bu fosiller ilk olarak 1982'de Robert Horodiske tarafından toplanmıştır. Fosiller, çapı 5 milimetreye kadar ulaşan boncuklarla iplik üzerindeki boncuklar gibi görünürken, organizmanın tamamı 70 milimetre uzunluğundadır. Horodis ki, keşfettiği şeyin ne olduğundan tam olarak emin değildi ve bunların jeolojik kökenli dubio fosiller olduğunu öne sürdü. Sonraki 30 yıl içinde farklı bilim insanları bunları sevdofosiller, bakteri, ALG, sünger, sümük mantarı ve hatta dışkı olarak tanımladılar. 2013 yılında Gregory Rettalek ve meslektaşları Glacier Ulusal Parkı'nı ziyaret ederek doğu sınırındaki çeşitli bölgelerden horodiskiya fosilleri topladılar. Fosillerin çok ince dilimlerinin mikroskobik incelemesi, oval boncuk yapıların, kendileri de iç yapıya sahip radial filamentler sistemiyle birbirine bağlı olduğunu ortaya koydu. Rettalek, artık dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan horodiskiya'nın, sığ ve sıcak, Belki de subtropikal bir denizde yaşayan hareketsiz, sezisiz, organizmalar olduğunu öne sürdü. Olasılıklardan biri olarak likeni gösterdi. Ancak, hikaye son zamanlarda Kanada'nın Saskatoon şehrindeki Saskatchewan Üniversitesi'nden Roy Rule ve Brian Pratt'in çalışmalarıyla başka bir yöne evrildi. Horodiskyan'ın boncuklarının, mikrobiyal bir örtünün filamentli tutamları üzerinde sıkışmış çamur parçacıkları olduğunu öne sürdüler. Horodiskiya, Robert Horodiski tarafından toplanmış ve daha sonra Horodiski olarak adlandırılmıştır. Ölçek çubuğu eşittir 3 milimetre. Çok hücreli organizma mı yoksa mikrobiyal kaynaklı tortul yapı mı? Tartışma hala çözüme kavuşmadı. Bir milyar yıl daha geçtikten sonra, Avustralya'nın Adelaide şehrinin hemen kuzeyindeki bir sırada olan Ediacara tepelerinden adını alan Ediacaran dönemine ulaşıyoruz. Bu isim, dar bir kaynak anlamına gelen bir aborjin terimidir. Bu döneme ait fosiller ilk olarak 1868'de Newfoundland'da bulundu, ancak neredeyse bir yüzyıl boyunca, büyük ölçüde bilimsel camianın daha genç Kambriyen döneminin, 542 ila 485 milyon yıl önce, karmaşık yaşamın beşiği olduğuna dair inancına dayanarak, bunlar yapay eserler olarak kabul edildi. Ancak 20. yüzyılın son birkaç on yılında, Edyacara fosilleri dünyanın dört bir yanındaki bölgelerde bulundu. Organizmalar çok sayıda ve çeşitlidir, 200'den fazla farklı cins tanımlanmıştır. Paleobiyologlar yavaş yavaş, doğanın burada basitçe zaman içinde rastgele genetik mutasyonların birikimi ve ardından gelen etkileri olarak anlaşılan yaşamın evrimine yeni bir pencere açtığını fark ettiler. Bu organizmalar için en sık kullanılan terim esrarengizdir. En eskileri yaklaşık 600 milyon yıl öncesine dayanmaktadır ve kayalarda bıraktıkları izler daha önce hiç görülmemiş bir şeye benziyordu. Fosillerin çoğu, arabalarımızda kullandığımız kauçuk paspaslara benziyor, bazıları disk şeklinde, bazıları oval. Bazıları bilateral, hatta tri-radial olma belirtileri gösteriyor, ancak nadiren bir baş, ağız veya anüs belirtisi sergiliyorlar. Bunlar bitki miydi, hayvan mıydı yoksa bilim için tamamen yeni bir şey miydi? Bu döneme ait türlerin neredeyse tamamı sonunda fosil kayıtlarından kayboldu ve çok azı Kambriyen dönemine kadar ulaşabildi. Ancak, o dönemde okyanus tabanındaki tek karmaşık yaşam formu bunlar değildi. Ayrıca süngerler, Birkaç eklem bacaklı benzeri ve derisi dikenli benzeri organizma ve kalsiyum karbonattan yapılmış iç içe geçmiş vazo şeklindeki yapılardan oluşan uzun bir tüpte yaşayan Klautina adlı tuhaf bir organizmada mevcuttu. Klautinanın yakın zamanda belirgin bir ağız ve anüse sahip bir sindirim sistemine sahip olduğu gösterildi yani bir hayvandı. Biyobelirteçler ve biomoleküller in situ. Derin zaman fosillerinin tarihi, eski biomoleküllerin karşılık gelen kayıtlarıyla ne ölçüde örtüşebilir? Cevap, biomolekülün fiziksel olarak tanınabilir bir fosilde bulunmasını, yani yerinde, latince orijinal yerinde, korunmasını gerektirip gerektirmediğimize bağlıdır. Örneğin, kanla dolu bir sivrisineğin karnında, tam da olması gerektiği yerde bulunan hem, yerinde korunmuştur. Varlığı fizyolojik ve davranışsal bir bağlam taşır. Öte yandan, hem bir avuç ezilmiş kayanın tozundan çıkarılmışsa, bulgunun hiçbir bağlamı yoktur. Hemin tamamen jeolojik, abiyotik reaksiyonlarla üretilemeyeceği göz önüne alındığında, kaya daki varlığı bize bir zamanlar yaşam barındırdığını söyleyebilir ama hangi yaşam biçimi? Yerinde korunmayan eski biyomoleküllere biobelirtec denir. Artık fiziksel olarak bir zamanlar parçası oldukları organizmaların fosilleriyle ilişkili olmasalar da, biobelirteçler hala büyük değer taşıyabilir. Çünkü birçok biomolekülün belirli yaşam türlerine özgü olduğu bilinmektedir. Fotosentetik bakteriler, algler, karmaşık bitkiler ve hatta odunu parçalayan mantarlar, organizmaya özgü biobelirteçlerle tanımlanabilen organizmalara birkaç örnektir. Özellikle bir biyobelirteç, Avustralya'dan oksijen yerine kükürt metabolize eden 1,6 milyar yıllık bakterilerin varlığını belgelemek için kullanılmıştır. Uzun yıllar boyunca, süngerlerin varlığına dair en eski kanıt, kolesterolün süngerlere özgü bir türevi olan bir biyobelirteçti. Arap Yarımadası'ndaki 650 milyon yıllık kayalarda bulunan bu biyobelirteç, eski biyo yerinde bulunmasalar bile, Çok eski organizmalar ve dünyadaki yaşamın evrimi hakkında taksonomik bilgi sağlama potansiyelini göstermektedir. Ancak fosil kayıtlarını asla hafife almayın. Son zamanlarda Elizabeth Turner, Kanada'nın kuzeybatısındaki Mackenzie nehrine yakın, 890 milyon yıllık Little Dal Resifindeki kayalarda üç boyutlu dallanan tüplerin varlığını bildirdi. Ancak Turner, örneklerin cins veya tür adını vermeye cesaret edemedi. Bunun yerine onlara sadece solucan benzeri mikro yapılar olarak atıfta bulundu ve ihtiyatlı bir şekilde eğer little dal nesneleri gerçekten sünger gövde fosilleri ise o zaman bu filumun bilinen en eski temsilcileridir dedi. Biyo belirteçlerin en ilginç kullanım alanlarından ikisi dinozorların yok oluşundan sonraki çevrenin karakterizasyonunu içerir. 66 milyon yıl önce yaklaşık 12 kilometre çapında ve saniyede yaklaşık 20 kilometre hızla hareket eden Chuiulup asteroiti günümüzde Meksika'daki Yucatan Yarımadası ile çarpıştı. Hiroşima'ya atılan nükleer bombanın enerjisinden birkaç milyar kat daha fazla olduğu hesaplanan bu çarpışma, çarpma kışı olarak bilinen dünyanın ikliminde dramatik bir soğumaya neden oldu. Atmosferdeki toz ve kükürt miktarındaki büyük artışlar Dünyanın büyük bölümlerini kaplayan orman yangınlarından çıkan dumanla birlikte Güneş'i engelledi. Ortalama küresel sıcaklıklar yaklaşık 13 derece Fahrenheit düştü. 13 derece olduğunu nereden biliyoruz? Ortaya çıktığı üzere, Teksas'taki Brazos Nehri üzerinde, çarpışmadan hemen sonra biriken tortu katmanlarını içeren bir uçurum var. Bu tortu, benzersiz biyobelirteçler içeriyor. Bu biyobelirteçler, belirli türdeki eski mikropların dış zarlarında bulunan lipitlerdir. John Wellekop ve ekibi, bu organizmaların yaşayan türlerinin, zarlarının lipitlerinin, suda çözünmeyen yağlar, sıvı yağlar ve benzeri, bileşimini sıcaklığa bağlı olarak değiştirdiğini biliyordu. Bu nedenle Brazos Nehri yamaç mikroplarının lipit bileşimini, zaman içinde sabitlenmiş 66 milyon yıllık bir termometre gibi kullanabildiler. Bethina Schäfer tarafından bildirilen çalışmalarda aynı derecede büyüleyici birçok biobelirtecin organizmaya özgü olduğunu bilen Schäfer ve meslektaşları biobelirteçlerin bize çarpma sonrası yaşamın toparlanması hakkında bilgi verip veremeyeceğini merak ettiler. Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekibin Çihulup kraterinin hala var olan halkasında açtığı 8 inç çapındaki bir çekirdekten örnek alan Şefer ve meslektaşları, çarpmanın hemen ardından biriken tortul kaya katmanlarını belirleyebildiler. Şefer'in ekibi daha sonra biyobelirteç aramaya başladı. Buldukları şey, 1 milyondan fazla yıllık çarpma sonrası toparlanmayı gösteren bir zaman atlamalı video için senaryo yazmalarına olanak sağladı. En alttaki biyobelirteçler, bitkiler ve stromatolitleri oluşturan siyano de dahil olmak üzere kıyı bölgelerine özgü organizmalara özgüydü. Hatta yanmanın kanıtını sağlayan bir biyobelirteç bile vardı ve bunun varlığı tortularda kömürün varlığıyla doğrulandı. Araştırmacılar, asteroit çarpmasının kıyı bölgelerine ulaşan ve onları sular altında bırakan devasa bir tsunami'yi tetiklediğini gösterdiler. Dalga geri çekildiğinde, çarpmanın ısısıyla kavrulmuş bitkileri, stromatolitleri ve odunları da beraberinde taşıdı. Bu malzeme, kendine özgü biyomolekülleriyle birlikte, sonunda kraterin dibine çöktü ve tortuya karıştı. Araştırmacılar, Tsunami sonrası dönemde yeşil balçık üreten mavi yeşil alplerin büyük ve sürekli bir şekilde çoğalmasını belgelediler. Krater besin açısından zengin kalıntılarla dolu olduğundan, Balçık yaklaşık 200 bin yıl boyunca bölgeyi kapladı. Çarpma kışının karanlığı ve soğuğu yavaş yavaş azaldıkça, tortulardaki diğer biyobelirteçler farklı türde fotosentetik organizmaların ortaya çıkışını belgeledi. Kuzey Amerika'nın tamamen toparlanması milyonlarca yıl sürdü. Bu örneklerin de gösterdiği gibi, biobelirteçler uzak geçmiş hakkında değerli bilgi kaynakları olarak hizmet edebilir. Ancak biobelirteçler nadiren canlı organizmalarda işlev gören orijinal biomoleküllerdir; çoğu parçalanmış, bozulmuş, yoğunlaşmış, döngüselleşmiş ve veya polimerize olmuştur. Yerinde korunmuş eski biomoleküller geçmişe farklı, belki de biraz daha net bir pencere açar. Bununla birlikte, bu tür biyomolekülleri tanımlama yeteneğimiz hala başlangıç aşamasındadır. Yerinde korunmuş farklı türdeki eski biyomolekülleri incelemeye başlamak için en eskisiyle başlayalım, kolesterol. Kolesterol, sağlığımız üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle çoğu insanın bildiği bir biyomoleküldür, kan damarlarımızda plak oluşumuna katkıda bulunma gibi kötü bir alışkanlığı vardır. Ancak kimyasal yapısı, üzerinde birkaç sağlam altıgen deliği olan küçük bir tavuk teli parçasına benzeyen bu temel biyomolekül, 1 milyar yıldan fazla bir süredir varlığını sürdürmektedir. O zamandan beri evrim, bu yapıyı, inanılmaz derecede çeşitli işlevlere sahip çok sayıda ilgili biyomolekül üretmek için değiştirmiştir. Kolesterolün kendisi hücre zarlarımızın akışkanlığını düzenler, kolesterol yüzdesi ne kadar yüksekse, Zar o kadar az akışkandır. Bitkiler kolesterol üretmez, ancak aynı işlevi gören yapısal olarak ilgili fitosteroller (yunanca "fito" kelimesi bitki anlamına gelir) üretirler. Bakteriler kolesterol üretmez, ancak bakterilere özgü kolesterol analoglarının varlığı eski sianobakterilerin izlerini belirlemek için kullanılabilir. Kolesterolle ilişkili diğer biyomoleküller, hayvanları bitkilerden ayırt etmemizi sağlar. Son zamanlarda Avustralyalı bilim insanları tam da bunu yaparak yerinde tanımlanan en eski antik biyomoleküllere dair kanıtlar sundular. 2015'ten 2017'ye kadar Ilya Bobrovsky ve Jo Shen Brooks, Rusya'nın kuzeydoğusundaki Beyaz Deniz bölgesine seyahat ederek Ediacara organizması Dickinsonia'nın çok sayıda örneğini topladılar. Bu cins Ediacara biyotasının sembolü olabilecek niteliktedir. 4,5 metreye kadar uzunluğa sahip, devasa oval el dokuması bir yelpaze görünümündeki bu 558 milyon yıllık örnekler, ince bir siyah organik madde tabakasıyla kaplı olmaları nedeniyle benzersizdi. Bu ince organik film, 1 Ekim 0 inçten daha ince olmasına rağmen, çıkarılıp eski biomoleküller açısından analiz edildiğinde, fosille açıkça ilişkili olan kolesterolle ilgili biomoleküllerin karbon iskeletlerini içerdiği bulundu. Fosil'in hemen altındaki ve üstündeki kum taşından alınan özütlerde, fosilin kendisinden neredeyse 10 kat daha az kolesterolle ilgili molekül vardı. Ve fosilin özütlerinin aksine, tortudan türetilen matrisin özütlerinde eski denizde yaşayan yeşil alglerin karakteristik özelliklerini taşıyan farklı biobelirteç molekülleri baskındı. Fosil'den izole edilen kolesterolle ilgili biomoleküller Bir zamanlar organizmanın bir parçası olan kolesterolün kararlı bozunma ürünleriydi. Bu da ediyakaran cinsi Dickinsonya'nın çok hücreli bir hayvan olduğuna dair açık bir kanıttır. Kolesterol benzeri biyomoleküller, dünyanın en bilimsel açıdan değerli fosil bölgelerinden biri olan Mazon Creek'te yapılan bir keşifte de önemli bir rol oynamıştır. Chicago'nun yaklaşık 60 mil güneydoğusunda bulunan Mazon Kray'nin çeşitli bölgeleri. Yumuşak dokuların korunmasıyla ünlüdür ve burada 700'den fazla soyu tükenmiş bitki ve hayvan türü bulunmuştur. Hayvanların çoğu omurgasız olsa da, bölgede şimdiye kadar bulunan en çarpıcı fosiller belki de en uzunu yaklaşık 15 cm uzunluğunda olan, bozulmamış genç köpek balıklarına ait fosillerdir. 309 milyon yıllık Mazon Creek fosilleri, konkresyon adı verilen yapılar içinde bulunmaları bakımından sıra dışıdır. Hafifçe yassılaştırılmış yumurta şeklinde olan konkresyonlar, 2,5 cm ile 30 cm arasında değişen boyutlardadır, demir karbonat, siderit olarak bilinen bir mineral, ile birbirine yapıştırılmış kum ve kilden oluşurlar. 2020 yılının başlarında, Avustralya'nın Perth şehrindeki Curtin Üniversitesi Organik Jeokimya Merkezi Direktörü Clity Grice, Bu tür konkresyonları aramak için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok büyük müze ve üniversiteyi gezdi. Washington DC'deki Doğa Tarihi Müzesi'ndeki küratörlerle görüştüğünde ise büyük bir şans yakaladı. Ona sadece çok sayıda güzel Mazon Creek örneği, kalın ve bütün eğrelti otlarının bölünmüş konkresyonların içine yerleştiğini göstermekle kalmadılar, aynı zamanda onu Avustralya'ya büyük bir çuval bölünmemiş konkresyonla geri gönderdiler. Dr. Grayson Mazon Creek fosillerine olan ilgisi, daha önce meslektaşlarıyla birlikte Kuzeybatı Avustralya'da toplanan kongresyonlardan steroidler ve diğer biyomolekülleri izole ettiği çalışmalarından kaynaklanıyordu. Özellikle 380 milyon yıllık bir kabuklu hayvan örneğinde orijinal kolesterol benzeri biyomoleküllerin, bu moleküllerin bozulmuş formları değil, yaşayan hayvanda işlev gören orijinal biyomoleküller bulunduğu tespit edildi. Bu, antik biyomolekül araştırmaları alanında büyük bir ilerlemeydi. Grayson Laboratuvarı, doğru koruma koşulları altında, soyu tükenmiş bir organizmanın hayattayken sahip olduğu biyomoleküllerle aynı olan karmaşık, kararsız biyomoleküllerin, yerinde birkaç yüz milyon yıl boyunca hayatta kalabileceğini göstermişti. Antik eklem bacaklı dış iskeletleri, çok hücreli deniz organizmalarının fosillerinin çoğu, Sert bir kabuğa sahip olmaları sonucu korunmuştur. Yumuşakçalar ve brakiyopodlar bunun iyi örnekleridir. Ne yazık ki, eski resiflerin yakınındaki yaşamın büyük çoğunluğunu oluşturmuş olabilecek kabuksuz organizmalar nadiren korunmuştur. Bununla birlikte, harika bir istisna, 1880'lerde tesadüfen keşfedilen Britanya Kolombiya'sındaki Burgess Chalet faunasıdır. Kanada Kayalık Dağlarından, Veya yerel dağcıların yumuşak şist, kireç taşı ve çamur taşı birleşiminden dolayı Kanada Yumuşak Dağları olarak adlandırdıkları yerden, bir demiryolu inşa ederken, araştırmacılar Mount Stephen'ın yükseklerinde taş böcekleri buldular. Bu trilobitler bol miktardaydı ve yerel kurucu babalar, bölgeye turist çekmek amacıyla varlıklarını duyurdular. Yerel şöhretlerine rağmen, paleobiyolog ve Smithsonian Enstitüsü Sekreteri Charles Vokadun fosillerden haberdar olması ve araştırmaya karar vermesi neredeyse 20 yıl sürdü. Vokadun bulduğu şey tipik bir fosil değildi. Burgess Şale fosilleri, siyah şist üzerinde koyu desenler olarak görünür. Yumuşakçalar ve brakiyopodlar mevcuttur ancak fosilleşmiş organizmaların çoğu başlangıçta yumuşaktı ve herhangi bir kabukları yoktu solucan, deniz anası veya deniz anemonuna benzeyen bir şey düşünün. Organizmalar, bir bilim kurgu yazarının hayal gücünden fırlamış gibidir ve hallucicinia ve anomalocaris gibi isimleri, organizmaların algılanan garipliğini gösterir. Gerçekten de, birçok bilim insanı, Burgess Shale'in görünüşte yeni ve benzersiz faunasının mevcut hayvan gruplarına veya taksonlarına ait olduğu sonucuna vardığı için bu Vokad'ı eleştirdi ve bunların çoğunu eklem bacaklılar olarak sınıflandırdı. 1970'lerin başlarında, Cambridge Üniversitesi'nden Harry Whittington ve kısa süre sonra ünlü olacak iki yüksek lisans öğrencisi Derek Briggs ve Simon Conway Morris, Burgess Shale Faunası'nın yeniden değerlendirilmesini başlattı ve çoğunun daha önce bilinmeyen taksonlara ait olduğu sonucuna vardı. Yeni ve daha ayrıntılı örnekler bulunmaya devam ediyor, yeni yerleşim yerleri keşfedilmeye devam ediyor. Örneğin, 2012'de Toronto'daki Royal Ontario Müzesi'nden bilim insanları, orijinal Volcott Taş Ocağı konumundan sadece 26 mil uzaklıktaki Marble Canyon yerleşim yerinin bir tanımını yayınladılar. Marble canyon faunası, orijinal yerleşim yeriyle ortak fosil türleri içerirken, aynı zamanda çok sayıda yeni tür de ortaya çıkardı. 508 milyon yıl önce yaşamış olmalarına rağmen, bu organizmaların gözleri, çeneleri ve solungaçları vardı. Belki de en şaşırtıcı olanlar, Chordata filmunun temel temsilcileri olan Picaia gracelums ve Metta sprigina volkotidir, bu hayvanların omurganın ilkel bir öncüsü olan bir notokordları vardır. 13 millik bir yürüyüşe hazırsanız, Vokadun fosilleri ilk keşfettiği yere tam olarak ulaşabilirsiniz. Patikanın üzerine yuvarlanan fosilli şeilin kaynağını bulmak için sırtın daha yukarısına baktığında orada bulunmuş olabilecek şeil parçalarının üzerinde durabilirsiniz. Ve Burgess Shale Faunası'nı oluşturan yaklaşık 150 fosil organizma türünün birçoğunun örneklerini incelemek için, şimdi Volkot Ocağı olarak adlandırılan bu kaynağa giden dolambaçlı yoldan yürüyebilirsiniz. Yürüyüş, Yoho Nehri üzerindeki bir mil yüksekliğindeki bir başlangıç noktasından başlıyor ve Ben Ağustos başlarında oradayken nehir yüksek, hızlı akıyordu ve kirli süt rengindeydi Britanya-Kolombiya'sı Pasifik Okyanusu'na doğru aşındırıyordu. 1250 fit yüksekliğindeki Takakkav şelalelerinden itibaren, yürüyüş yaklaşık 6 mil boyunca yarım mil yükseliyor. Zümrüt Buzulu, Zümrüt Gölü ve sayısız karla kaplı dağ zirvesinin manzarası, bazen zorlu olabilen yürüyüşün yorgunluğunu unutturmaya yardımcı olur. Yürüyüşün sonuna doğru, yaklaşık bir inç kalınlığında, neredeyse dik dörtgen şeklindeki büyük kaya parçalarının arasından geçiyorsunuz. Harika bir arduvaz çatı oluşturacak gibi görünseler de, aslında 508 milyon yıllık deniz tabanının tortuları olan şeyl parçalarıdırlar. Taş ocağında, binlerce kaya parçası yere saçılmış durumda ve bunların birçoğu şimdiye kadar bulunan en ikonik fosillerden bazılarını içeriyor. Onları alabilir, fotoğraflarını çekebilir, hatta izlerini çıkarabilirsiniz, ancak rehberinizle geri dönmeden önce onları bulduğunuz yerde bırakmalısınız. Beş kişilik grubumuzun rehberi Alayna Petrella, taş ocağına yapılan rehberli bir yürüyüşte daha sonra yeni bir tür olarak tanımlanan bir örnek bulan Emily Taylor hakkında bir hikaye anlattı. Hikayeden ilham alan beşimizde yenilenmiş bir enerji ve coşkuyla şehr parçalarını incelemek için eğildik. Alayna'ya bir fosil getirdim ve tanımlamasını istedim. Vaxia, ya, dedi. Yoho Milli Parkı'ndaki Vax Dağı'ndan adını alan Vaxia, ya, orijinal biyomoleküller bileşenlerini koruduğu bilinen en eski fosillerden biridir. Karadan yaklaşık 320 km uzaklıktaki bir resiften akan periyodik çamur akıntılarından birinin altında kalan Vaxia, bir sünger türü olup, beklenmedik bir fosil haline gelmiştir, orijinal lifli iskeletinin yapısal bir bileşeni olan kitin biyomolekülünü içerdiği gösterilmiştir. Kitin, dünyadaki en yaygın polimerik biyomoleküllerden biridir. İnsanlar onu üretmez, aslında hiçbir omurgalı üretmez. Bununla birlikte, çok sayıda omurgasız organizmanın dış iskeletinin önemli bir bileşenidir. Gezegendeki çok hücreli türlerin çoğunluğunu oluşturan böcekler de dahil olmak üzere eklem bacaklıların sert, dış kütikülü kitin içerir. Maryland mavi yengecinin bacağını kırmaya çalışırken mineralleşmiş kitinin ne kadar sert olduğunu anlayabilirsiniz. Kitin, çok yaygın bir şeker olan glikozun bir türevinin polimeridir. Doğanın inanılmaz derecede verimli bir kimyager olduğu ortaya çıkıyor. Yarım milyar yıldan fazla bir süre önce, çok çeşitli organizmalarda çeşitli işlevlere hizmet eden kitin, selüloz, glikojen ve nişasta üretmek için tek bir temanın varyasyonlarını glikoz ve türevlerinin polimerlerini kullandı. Kitin matrisinin tam yapısı iyi anlaşılmamıştır. Şekerin uzun zincirleri, polimerleri bir araya gelerek kitin mikrofibrillerini oluşturur ve bunlar bir protein ağının içine gömülüdür. Böceklerde bu tür yüzlerce protein bulunur ve bunların bazıları bölgeye özgüdür. Bazıları sertlik sağlarken, diğerleri kütikülün kauçuk gibi esnemesine olanak tanır. Bu da kanat gibi hareketli bir uzvun tabanını saran kütikül için kullanışlıdır. Bununla birlikte, bu proteinlerin çoğu yeterince karakterize edilmemiştir. Aslında, yakın zamana kadar bu farklı proteinlerin tümüne tek bir bileşenmiş gibi topluca artropodin deniyordu. Eklem bacaklıların kütükülü sertleştiğinde, örneğin, Bir böcek larvalarının eski dış iskeletinin atılıp yenisinin oluştuğu her tüy dökme döneminden sonra, kitin mikrofibrilleri hem diğer kitin fibrillerine hem de birçok kütüküler proteine yoğun bir şekilde çapraz bağlanır. Çapraz bağlı matris son derece karmaşıktır ve en gelişmiş modern spektroskopik teknikler bile bize tam yapısını sağlayamaz. Bunun nedeni kısmen, kitin temasında birçok varyasyonun olmasıdır. Sertleşmiş çapraz bağlı molekül aynı zamanda inanılmaz derecede kararlıdır, 360 santigrat derece, 680 Fahrenheit, sıcaklıkta bile kolayca bozulmaz. Bu aşırı dayanıklılık göz önüne alındığında, yüz milyonlarca yıl boyunca korunmuş halde fosil kayıtlarında bulunması belki de şaşırtıcı değildir. Herman Ehriliç ve meslektaşları, Vaxia Gray bileşimini inceleme zorluğunu üstlendiklerinde, tek bir deneyin veya tekniğin yeterli olmayacağının farkına vardılar. 508 milyon yıllık eski bir biyomolekülün korunması gibi şaşırtıcı bir şeyi rapor etmek istiyorlarsa, neredeyse kesin veriler sunmaları gerekiyordu. Bu yükü karşılamak için, 6 farklı teknik kullanmaya karar verdiler. İlk olarak, tanımlayıcı kitin spesifik parçalarını bulmak için onu parçalara ayırdılar. Pozitif kontrol olarak canlı süngerlerden kitin izole ettiler ve bu parçaların hem Vaxia Gray Sılıntı'da hem de canlı süngerlerde bulunduğunu gösterdiler. Ehriliç ve meslektaşları ayrıca doğanın çöplerini parçalamak için yöntemler geliştirdiği gerçeğinden de yararlandılar, ölü böceklerin dış iskeletleri asla parçalanıp geri dönüştürülmeseydi, ölü sinekler ve böceklerle dolu bir ortamda olurduk. Ehriliç ve meslektaşları, bir mantardan saflaştırılan ve kitini parçalayabilen kitinaz adı verilen bir enzimin, Vaxia Grey Sılınta'nın kitinini yok ettiğini gösterdi. Ve daha da önemlisi, fosilin bitişiğindeki kaya matrisinde kitine dair hiçbir kanıt yoktu, Vaxia'nın dış iskeletindeki kitin yerinde korunmuştu. Kitin, dünyadaki en yaygın biyomoleküllerden biridir ve sonuç olarak, eski kitin çeşitli derin zaman fosillerinde bulunmuştur. Bunlar arasında Illinois'den 310 milyon yıllık bir akrep fosili, Polonya'dan 200 milyon yıllık bir salyangoz yumurta kesesi, tahmin edebileceğiniz gibi Mississippi'den 34 milyon yıllık bir mürekkep balığı, Mississippi, Mississippi enis ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde Almanya'dan nispeten genç 25 milyon yıllık bir böcek fosili yer almaktadır. Ayrıca Kanada'nın Ontario eyaletinden 417 milyon yıllık bir öreyip tit, öreyip dekayı, fosilinde de bulunmuştur, akreplerin soyu tükenmiş bir akrabası, genellikle deniz akrebi olarak anılır. Bazı kanıtlar, bu örnekteki kitinin hala bir kitin protein kompleksi olarak mevcut olduğunu göstermektedir. Ancak, proteinlere dair yalnızca tek tek protein alt birimleri, amino asitler ve çok kısa parçalar şeklinde ipuçları bildirilmiştir. Daha sonraki bir bölümde göreceğimiz gibi, birçok bilim insanı bilinen en eski antik proteinin 4 milyon yıldan daha eski olmadığına inanmaktadır, 417 milyon yıllık protein dizileri biraz abartılı olabilir. 508 milyon yıllık Burgess shale süngerindeki kitin, yaşı dışında başka nedenlerle de özel bir ilgi çekmektedir. Kitinin varlığı, hayvanın sınıflandırılması için kritik öneme sahipti. Süngerlerin hızlı ve basit bir sınıflandırması, onları iskeletsiz süngerler, örneğin, fosil kayıtları bulunmayan sümüksüz süngerler, ve lifli iskelete veya kalsiyum karbonat veya silika sipikülleri gibi minerallerden yapılmış iskeletlere sahip süngerler olarak ayırır. Son iki grubun yaşayan temsilcileri arasında ayrım yapmak kolaydır, ancak fosillerde bu görev çok daha zor olabilir. Paleobiolojide eski bir atasözü vardır, kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı değildir. Korunmuş sipikülleri olmayan bir fosil süngerin hiç sipikülleri olmamış olabilir veya sipiküller zaman içinde çözülmüş veya başka şekilde kaybolmuş olabilir. Vaxia Gracilenta, cins adını 1920 yılında Charles Wolcott'dan almıştır ve Brian Young Üniversitesi'nden Keith Rigby daha sonra bu türün, lifli iskeletlere sahip olduğu düşünülen keratosa grubundaki çok ilkel süngerlerden birine ait olduğunu öne sürmüştür. Bununla birlikte, bu fosil süngerlerin morfolojisi yetersizdir ve sınıflandırmaları da anlaşılır bir şekilde kusurludur. Burgess shale fosilinde kitin bulunması, Vaxia'nın keratosa üyesi olduğunu doğrulayan kritik bir ipucuydu, Rigby haklıydı. Vaxia bize başka bir önemli bilgi daha sunuyor. Dizi verisi sağlayanlar, yani proteinler ve DNA, dışında diğer biyomoleküller de önemli taksonomik bilgiler sağlayabilir. Korunmuş eski biyomoleküller, organizmaların nasıl fosilleştiğini anlamamıza bile yardımcı olabilir. Organik madde bakımından zengin malzeme, yapraklar, algılır veya hayvanlar, bir gölün dibine çöktüğünde ve derine gömülüp ısındığında, neredeyse her zaman tanınmayacak kadar bozulur. Ortaya çıkan malzemeye kerocin denir, bu, genellikle kömür, petrol ve doğalgazın bileşenlerine daha da ayrışan, belirsiz, karmaşık, çapraz bağlı ve çözünmeyen bir malzemedir. Aşırı durumlarda, malzeme, grafit formunda yalnızca saf karbon kalacak şekilde bozulur. Ancak kerogenin kendisi, fosilleşmiş bir organizmanın anatomik özelliklerini koruyorsa, permineralizasyon olmaksızın güzel fosiller üretebilir. 508 milyon yıllık bir yaşa sahip olan Burgess Shale'deki fosillerin her zaman mineralleşme süreciyle fosilleştiği varsayılıyordu. Ancak 1990 yılında, o zamanlar Harvard Üniversitesi öğrencisi olan Nicholas Butterfield, organik koruma yoluyla fosilleşme olarak adlandırdığı bir süreci tanımladı. Taksonomik akrabalıkları iyi anlaşılmayan eski bir organizma olan eldonya'nın fosillerinin tamamen kerogenden oluştuğunu ve bunun büyük kısmının karbon olduğunu gösterdi. Bir bakıma, bu gözlem Burgess shale'i fosillerinin fiziksel görünümüyle örtüşüyor, neredeyse her zaman koyu gri shale yüzeyinde simsiyah sıkıştırılmış yapılar halindeler. Yani burada, tek tek bileşikler olarak çoğunlukla tanınmaz halde olsalar bile, eski biyomoleküllerin aslında fosilin gövdesini oluşturduğu bir durumla karşı karşıyayız. Burgess-Chale fosilleri şaşırtmaya devam ediyor. Bu bölümde gördüğümüz gibi, eski biyomoleküller fosilleşme sürecine ışık tutmanın yanı sıra doğru sınıflandırmaya da yardımcı olabilir, kitin, sünger vaksiyanın doğru sınıflandırılması için kritik öneme sahipti ve eski bir kolesterol benzeri molekül, Edyakaran Dickinsonian'ın bitkiden çok hayvan olduğuna dair kanıt sağladı. Ancak yakında keşfedeceğimiz gibi, eski biyomoleküllerin sınıflandırmaya katkılarının ötesinde de bilimsel değeri vardır. Bize uzun zaman önce nesli tükenmiş organizmaların fizyolojisi ve davranışları hakkında bilgi sağlayabilirler, aksi takdirde sonsuza dek kaybolacak olan bilgiler. 3. Morfosil Fosil Polinezya'da, genç bir erkek palagi, yabancı, Akşam geç saatlerde bekar bir genç kadınla yürüyebilir, ancak bu sadece kadının erkek kardeşleri ve arkadaşlarının eşlik etmesi şartıyla olur. Bu kişiler de çok dikkatsiz bir şekilde 30 metre geriden takip ederler. Çift çok uzun süre durursa, yanlarındaki çalılıklara taşlar düşer, bu, çok samimi olmamaları için bir uyarıdır. Gece ne kadar karanlık olursa, refakatçiler o kadar yakından takip eder ve attıkları taşlar o kadar isabetsiz ve ikna edici olur. Ay ışığı olmayan bir gecede bile, karanlık genellikle sorun teşkil etmez. Çünkü güney yarımkürenin gökyüzü beklenmedik derecede parlaktır, kuzey yarımküreye göre çok daha fazla yıldız içerir, elbette güney haçı da dahil. Yine de soluk ışıkta, sadece gri görülebilir, genç kadının saçındaki koyu kırmızı hibiskus çiçeği soluk bir siyahtır. Renkler olmasaydı veya onları görme yeteneğimiz olmasaydı dünyamızın ne kadar tuhaf ve sıkıcı olacağını hayal edin. Renk, hayatımızdaki hemen her şeye nüfuz eder. Birçok tür için, hayatı daha ilginç hale getirmenin ötesinde, renk hayatta kalmalarında önemli bir rol oynar, Hem hayvanlar hem de bitkiler tarafından eşleri veya tozlayıcıları çekmek, potansiyel yırtıcıları uzaklaştırmak, çevredeki manzaraya uyum sağlamak, türleri belirlemek için kullanılır, liste uzundur. Peki, doğal olarak renkli kimyasallar olan pigmentler ilk ne zaman ortaya çıktı? Ve hangisi önce geldi, renkler mi yoksa onları algılama yeteneği mi? Bu soruları yanıtlamanın bir yolu fosil kayıtlarına bakmaktır. Örneğin, milyarlarca yıl öncesine dayanan bir yaşam formu olan siyanobakterilerin yeşil pigment klorofili ürettiğini biliyoruz. Buna karşılık, renk görmenin en eski fosil kanıtı, nispeten genç 300 milyon yıllık bir köpek balığının permineralize olmuş renk duyarlı koni hücrelerinden oluşmaktadır. Ancak, renk görmenin birkaç çok özel genin varlığına bağlı olduğu göz önüne alındığında, renk görmenin evriminin zaman seyrini tahmin etmenin daha iyi bir yolu moleküler saat kullanmak olabilir. Bu teknik, en basit haliyle, iki farklı organizmada aynı gendeki farklılıkların, mutasyonların, sayısı ne kadar fazla olursa, bu organizmaların ve ait oldukları organizmaların akrabalık derecesinin o kadar düşük olduğunu varsayar. Bu tür değişikliklerin meydana gelme sıklığı hakkında bilgi sahibi olarak, yaşlarını ve zaman içinde akraba organizmaların farklılaşmasını tahmin edebiliriz. Renk görmeden sorumlu genlere Opsin denir, İnsanlar da dahil olmak üzere çoğu organizmada, 3 farklı Opsin geniş bir renk görme yelpazesi sağlar. Moleküler Saat Analizleri, bu üçünün de yaklaşık 560 milyon yıl önce, Burgess Chale Faunası'nın varlığından 50 milyon yıl önce, bazal eklem bacaklılarda mevcut olduğunu göstermiştir. Eğer 560 milyon yıllık hayvanlar renk görme yeteneğine sahipse, renkleri de ürettiklerini ve gösterdiklerini varsayabilir miyiz? Bugüne kadarki en iyi kanıt yine Burgess Şale'deki hayvanlardan geliyor. Vivaxia ve Merela türleri de dahil olmak üzere oradaki fosillerin, bir ızgara gibi çoklu katmanlardan oluşan üç boyutlu dış yüzeyleri vardı, gelen ışık bu farklı katmanlardan yansır ve kırınıma uğrayarak yanar dönerlik oluştururdu. Görünüşe göre hayvanlar, çok eski zamanlardan beri, 500 milyon yıldan fazla bir süredir renkleri sergiliyor ve görüyorlar. Tıpkı 20. yüzyılın başlarındaki siyah-beyaz filmlerin renklendirilmesinin bu filmlere yeni güzellik ve gerçeklik boyutları katması gibi, eski pigmentlerin incelenmesi de uzun zaman önce nesli tükenmiş organizmalar hakkındaki anlayışımızı canlandırıyor. Örneğin, eski pigment melanin üzerine yapılan son çalışmalar, 500 milyon yıllık trilobitlerin görme yeteneği hakkında heyecan verici yeni bir teoriye yol açtı. Diğer eski pigmentler ise deniz zambakları, ALG resifleri, salyangozlar ve bitkiler gibi birbirinden çok farklı organizmalarda bulundu ve bunların hepsinin anlatacak büyüleyici hikayeleri var. Washington DC'deki Ulusal Doğa Tarihi Müzesini ziyaret edenler, Sant Okyanus Salonu'nda dolaşırken, Eski deniz canlılarının varlığını ve davranışlardaki işlevlerini güzel bir şekilde belgeleyen bir sergiyle karşılaşabilirler. Sergi, üzerinde inanılmaz derecede iyi korunmuş iki deniz zambağının bulunduğu büyük bir Mississippi'ın silt taşı parçasını içeriyor. Indiana, Crawfordsville yakınlarındaki dünyaca ünlü Edwardsville formasyonundan toplanan bu zambaklar, o bölgede bulunan yaklaşık 100 farklı deniz zambağından sadece ikisi. Bozulmamış halde korunmuş olan uzun sapları ve dallanan kol benzeri yapıları, kaliksler, güzel üç boyutlu detaylarla şekillendirilmiştir. Günümüzdeki deniz zambakları ve deniz yıldızları olan krinoidler, 500 milyon yıldan daha uzun bir süre önce evrimleşmiş olan ekinodermlerin, deniz yıldızları ve deniz kestanesini de içeren bir sınıflandırma, çeşitli gruplarından biri olarak sınıflandırılır. Trilobitlerle birlikte krinoidler, Paleozoik çağın sığ denizlerine yüz milyonlarca yıl boyunca hükmettiler. Müzede sergilenen krinoidler, yaklaşık 340 milyon yıl önce o zamanlar genç olan Apalaş dağlarından aşındırılan tortuları taşıyan nehirlerin oluşturduğu dev bir deltanın sularında yaşadılar. Krinoidlerin çeşitliliği şaşırtıcıydı, bu deniz organizmalarının 1200'den fazla fosil cinsi tanımlanmıştır. Ne yazık ki, egemenlikleri dünyanın en büyük kitlesel yok oluşlarından biri olan Permien-Triyas olayıyla sona erdi. Permien-Triyas kitlesel yok oluşu, yaklaşık 252 milyon yıl önce, birkaç on bin yıllık bir süre içinde oldukça ani bir şekilde gerçekleşti. Okyanuslar önemli ölçüde daha asidik ve çok daha sıcak hale geldi krinoidlerin çoğu da dahil olmak üzere tüm deniz yaşam formlarının %95'inden fazlası ortadan kayboldu. Bunun nedenini anlamak için, jeologların sahada her zaman küçük bir asit şişesi taşıdığını düşünün. Bileşimi bilinmeyen bir kayaya uygulandığında, karbondioksit kabarcıklarının oluşumu, kayayı kireç taşı olarak tanımlar. Kalsiyum karbonattan oluşan kireç taşı, asitte kolayca çözünür. Çoğunlukla sığ sularda yaşayan saplı, hareketsiz organizmalar olan krinoidlerin iç iskeletleri kalsiyum karbonattan yapılmıştı. Deniz suyunun yeni asidik yapısıyla savunmasız kaldılar, su, iç iskeletlerini çözdü ve yeni karbonat iskeletlerinin oluşumunu engelledi. Okyanusların asitleşmesinin, sanayi devriminin başlangıcından bu yana zaten meydana gelen yüzde otuzluk artışın ötesinde, devam etmesiyle bu olay bugün tekrar yaşanıyor ve muhtemelen birçok deniz omurgasızının sonunu getirecek. Neyse ki, derin deniz türleri olduğuna inanılan az sayıda mezozoik krinoid, permien-tiryas yok oluşundan sağ kurtuldu ve daha sonra günümüzde var olan yaklaşık 600 türün baskın olduğu serbest yaşayan türlere dönüştü. Bu yaşayan türlerin çoğu parlak renklere sahiptir, mavi, yeşil, sarı ve kırmızı. Yoğun renkli organizmalar saklanmaya çalışmaz, renkleri, avcılara uzak durmaları için bir uyarıdır aposematizm, Yunanca apo eşittir uzak, sema eşittir işaret, olarak bilinen bir olgu. Elbette, aposematik organizmaların cesaretlerini destekleyecek bir şeye ihtiyaçları vardır. Bazı biyomoleküller çift görev görür, Hem organizmanın renginden sorumlu pigment, hem de crinoidin renkli uyarısını görmezden gelen avcıyı bekleyen toksin görevi görür. Okyanus salonunda sergilenen iki farklı deniz zambağası türü bulunmaktadır, Elegantokrinus SYM Metricus ve Rodokrinits Kirbai. İlki homojen olarak açık gri renkteyken, Rodokrinits Kirbai koyu mor renktedir. Yaklaşık 70 yıl önce, o zamanlar Basel Üniversitesi'nde çalışan kimyager Max Blumer, Jura dönemine ait deniz zambağası lilyokrinus örneğinden mor menekşe pigmentlerini tanımlamıştı. 1960'ların başlarında, prestijli ve güzel bir konumda bulunan Woods Hole Okyanus Bilim Enstitüsü'ndeyken, Blumer ilk çalışmasını, Bir başka fosil olan Jura dönemine ait deniz zambağası apayokrinus örneklerinden bir dizi pigment izole ederek tamamladı. 40 yıl sonra, yeni milenyumun başlarında, Heidelberg Üniversitesi'nden Klaus Wolkenstein ve Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Christina O'Malley adlı iki genç öğrenci, bağımsız olarak Blumer'ın izini doktora araştırmalarının konusu olarak ele aldılar. Şu anda Almanya'nın Göttingen kentindeki Max Planck Biyofiziksel Kimya Enstitüsü'nde çalışan Volker Wolkenstein, derin zamanlara uzanan çok sayıda etkileyici antik biomolekül örneğini belgeledi. Dünyanın farklı bölgelerinde bulunan Tiryas ve Jura kayaçlarından elde edilen 4 farklı fosil krinoid takımında antik pigmentler tespit etti. Bu fosillerden en az 10 farklı fosil pigmenti ve günümüzde yaşayan krinoidlerde bulunabilen 20 pigment daha izole etti. En ilginç keşiflerinden biri, Hispidocrinus ve Heye Palokrinus olmak üzere iki farklı cinste bir tür mor pigmentin varlığıyla ilgilidir. Heye Palokrinus şu anda Japonya'dan Yeni Zelanda'ya uzanan bir ada zinciri boyunca Pasifik Okyanusunda yaşasa da, Hispidocrinus en son 200 milyon yıl önce İngiltere'nin güneybatısındaki Bristol kanalı yakınlarında yaşamıştır. Jura döneminde işe yarayan şey bugün de işe yarıyor. Eski krinoidlerin pigmentleri, günümüzün parlak renkli derisi dikenlilerinde bulunan pigmentlere şaşırtıcı derecede benziyordu. Ancak günümüz pigmentleri, fosillerde görülmeyen bir element olan brom içerir. Bu mezozoik fosil pigmentlerinin, Ana pigmenti hiperisin olarak adlandırılan pigmentin, yaşayan krinoidlerin pigmentinin hafifçe bozulmuş hallerini temsil ettiği görülmektedir. Bununla birlikte, brom içermese bile, saflaştırılmış eski pigment hala mor renktedir. Bu pigmentlerin 250 milyon yıldan fazla bir süre boyunca modern krinoidlerin evrimi boyunca korunmuş olması, temel işlevler yerine getirdiklerini güçlü bir şekilde göstermektedir. Eğer bu hiperisin benzeri pigmentlerden bir veya daha fazlası aposematik olsaydı, toksisite mekanizması ne olurdu? Bir ipucu, hiperisin üreten ve diğer adıyla sarı kantaron olarak bilinen çiçekli bitki HY pericum perforatumdan gelebilir. Molekül ilk olarak bu bitkiden izole edilmiş ve bu bitkinin adıyla adlandırılmıştır, bitkinin genel adı ise 1753 yılında Linnaeus tarafından verilmiştir. Hiperisin'in bir dizi farmakolojik etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Örneğin, bir zamanlar antidepresan olduğu düşünülüyordu, ancak klinik çalışmalar etkisiz olduğunu ve yaygın olarak reçete edilen diğer ilaçlarla potansiyel olarak tehlikeli etkileşimlere sahip olduğunu göstermiştir. Hiperisin benzeri biyomoleküllerin, krinoidlerin önemli bir avcısı olan deniz kestanesi üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Bununla birlikte, daha yeni araştırmalar, çeşitli pigmental ilgili biyomoleküllerin hücre çoğalmasını engelledikleri için memeli hücreleri için toksik olduğunu göstermiştir. Wolkenstein tarafından tanımlanan pigmentlerle karşılaştırıldığında, Christina O'Malley ve meslektaşları tarafından bildirilen organik pigmentler, 340 milyon yıllık deniz zambakları ve iki deniz zambaksız derisi dikenli türü olan 430 milyon yıllık Holokistites ve 450 milyon yıllık Agelacrinit örneklerinden elde edilen çok daha eski birkaç örneğe aitti. Neredeyse yarım milyar yıllık fosillerden izole edildikten sonra bile hala renkli olan orijinal biomolekülleri hayal etmek zor. Omeli pigmentleri saflaştırmamış veya yapılarını net bir şekilde karakterize etmemiş olsa da Araştırması, yakından ilişkili derisi dikenli taksonlarının pigmentlerinin, daha uzak akraba grupların pigmentlerinden daha çok birbirine benzediğini gösterdi. Bu verilere dayanarak, daha önce morfolojik kriterlerle oluşturulmuş çeşitli evrimsel ağaçlardan birini destekleyen bir filogenetik ağaç, farklı organizmaların evrimsel ilişkilerini gösteren bir şekil, oluşturdu. Diğer filogenetik ağaçlar gövdeli derisi dikenlilerin iki bağımsız kökenini gerektirirken, onun ağacı yalnızca tek bir kökenin olduğu fikrini destekliyor. Bilimde neredeyse kutsal sayılan tutumluluk ilkesine göre, bu daha basit açıklamayı tercih etmeliyiz. O, Malley'nin çalışması, genetik bilgi içermeyen eski biyomoleküllerin bile geçmişin evrimsel sırlarını çözmemize nasıl yardımcı olabileceğini gösteriyor. Antik resiflerin renkleri 1970'lerin başlarında, Güney Pasifik ülkesi Samoa'daki Volkanik Savaiği Adası'nda iki yıl barış gönüllüsü olarak görev yaptım. Safun sahil köyünden bir mil yukarıda, dağın üzerinde bulunan Vaypule Okulu'nda matematik ve fen bilgisi dersleri vermekle görevlendirilmiştim. Adanın etrafını tek bir toprak yol çevreliyordu ve tek elektrik kaynağı okulun eski dizel jeneratörüydü, şıtaynlager birası ise gaz yağıyla çalışan bir buzdolabı ile soğutuluyordu. Öğleden sonra erken saatlerde ders verme görevlerim bittiğinde, dünyanın en güzel resiflerinde şörkelli yüzme yaparak çok zaman geçirdim. Safane'nin sadece bir mil kuzeydoğusunda küçük bir nehir okyanusa dökülüyor, binlerce yıldır tatlı su mercanları öldürmüş ve adanın büyük bir bölümünü çevreleyen Resif'te bir kanal açmıştı. Kanalın hemen doğusunda ise, resif savayı kıyısının 11 millik bir bölümünde tamamen kayboluyor ve 1905 ila 1911 yılları arasında Matavanu Dağı'nın patlamasıyla oluşan devasa bir lav akıntısının altında kalıyor. Gelgit düşük olduğunda ve nehir aşağı doğru akmaya devam ettiğinde, Kanal Resif'in dış yüzüne kolay erişim sağlıyor. Kuzey Minnesota'da doğup büyüdüğüm için okyanus ve akıntıları hakkında hiçbir şey bilmiyordum ve kanaldan ilk geçişim neredeyse sonuncusu olacaktı. Kanalın şaşırtıcı derecede hızlı akıntısıyla Resif'in dışına ulaştıktan sonra, o akıntıya karşı geri yüzmenin imkansız olduğunu geç de olsa fark ettim. Resif'in tepesine paralel olarak batıya doğru yüzdüm. Aşağı baktığımda, dünyanın en güzel resiflerinden birini gördüm. Adada geçirdiğim iki yılın büyük bir bölümünü resif keşfiyle geçirdim. Daha önce hiç bu kadar renkli ve çeşitli bir yaşam görmemiştim. Nefesimi tutarak resifin dibine dalıp, olabildiğince hareketsiz bir şekilde orada oturup, ilk görünüşümden rahatsız olan balıkların ve diğer organizmaların yavaşça toparlanıp normal davranışlarına dönmelerini bekledim. Hiçbir renk eksik değildi. Mercanların kendileri parlak kırmızı, sarı ve mor renkler sergilerken, balıklar da mercanlarla rekabet halindeymiş gibi, türlerini tanımlayan karmaşık çok renkli desenler sunuyordu. Dem midyeler olan tridacna türlerinden biri, mantolarının koyu kraliyet morunu sergiliyordu. Resife ve böylesine karmaşık bir deniz ekosistemine ev sahipliği yapma yeteneğine duyduğum hayranlığa rağmen, resiflerin eski yaşamın evriminde oynadığı baskın rolü takdir etmemiş veya bilmemiştim. Günümüzde var olan resifler büyük ölçüde kireç taşı oluşturan omurgasızlar, deniz anası ve mercanları içeren bir film olan Ceynidaria ve Dinoflagellatlar adı verilen simbiyotik tek hücreli algılır tarafından inşa edilmiştir. Ancak, çivulup asteroitinin yukatan yarımadasına çarpması ve bunun sonucunda dünyadaki hayvan ve bitki türlerinin çoğunun yok olmasından önce, resifleri inşa eden organizmalar oldukça farklıydı. Mezozoik ve paleozoik resifler, 66 milyon yıl önce yok olan midyeler, süngerler ve ALG türleri de dahil olmak üzere çeşitli organizmalar tarafından oluşturulmuştur. İlk resifler, bakteriler tarafından inşa edilen yatay katmanlar veya lahana benzeri kireç taşı yığınları olan stromatolitlerden oluşuyordu. Önceki bölümde tartışıldığı gibi, bu milyarlarca yıllık resiflerin kalıntıları, zaman ayırıp ararsanız Glacier Ulusal Parkı'nda kolayca bulunabilir. Hall in the Wall kamp alanının yanındaki devasa kayalıklara bakarken, bu kayaların renkli olduğunu hayal etmek neredeyse imkansız, Güney Pasifik'te sevdiğim resiflerin canlı ve çeşitli gökkuşağı renklerine sahip olabilirler miydi acaba? Bilim insanları, 150 milyon yıllık antik resiflerin içinden, derin zaman yosunu Solenofora Jurasica'nın örneklerini buldular. Kayayı dilimlediğinizde, belirgin bir şekilde pembe kireç taşının ardışık katmanları ortaya çıkıyor. Yaygın olarak pancar taşı olarak adlandırılan fosilin cilalanmış bir bölümü, dünyanın dört bir yanındaki koleksiyoncuların değerli bir eşyasıdır. Kaya toz haline getirilip özütlenirse ve Klaus Wolkenstein'ın laboratuvarındaysanız, fosilden güzel bir koyu kırmızı pigment saflaştırılabilir. Borolito krom, lito ve kromo, Yunanca'da sırasıyla taş ve renk anlamına gelir, olarak adlandırılan pigmentin yapısının kimyager tarafından tasviri, Bir bor atomu tarafından bir arada tutulan iki küçük tavuk teli parçasına benziyor. Bu oldukça garip bir molekül. Bor, biyomoleküllerde nadiren bulunur. Karbon elementine benzer olsa da, kimyasal olarak silisyum gibi davranır. Yeni pigmentin tavuk teli benzeri kısmı, dünyada yalnızca bir başka organizmada, Clostridium beijerinckii bakterisinde bulunmuştur. Wolkenstein, Solenophora jurasica'nın Clostridium ile akraba olan eski bir bakteri türüyle simbiyotik bir ilişki içinde olabileceğini tahmin ediyor, ancak bu ilişkinin bakteri veya ALG için ne gibi bir avantaj sağladığı bilinmiyor. Bununla birlikte, gerçekten tuhaf olan şey, bakteriyel biomolekülün antibiyotik özelliklere sahip olmasıdır. Potansiyel bir ilaç olan bu madde, laboratuvarda sentezlendi. Fosil pigment gibi, pembe renktedir. Borolitokrom, Solenofora Jurasica'da bulunan tek eski pigment değildir. Manchester Üniversitesi'nden Holly Barden ve meslektaşları, bu fosilin aynı zamanda Ficoeritrin ile ilişkili bir pigment içerdiğine dair kanıtlar sunmuştur. Günümüzde yaşayan alplerde hem kırmızı hem de floresan olan ve organizmanın fotosentetik sisteminin ışık toplama bileşeni olarak işlev gören bu pigment, Bir protein ve klorofil ile ilişkili bir molekülün kompleksidir. Barden'in laboratuvarının tanımladığı eski pigment ne yazık ki artık sağlam değildi ve ne kırmızı ne de floresandı, bozulmuştu. Bununla birlikte, korunmuş olan parça bize solenofora jurasikanın metabolizmasını beslemek için güneş ışığını topladığını göstermektedir. Maryland'in Eyalet Fosil Salyangozu Kalsiyum karbonat destek yapılarına sahip organizmalar harika fosiller oluşturur. Bunlara, hareketsiz bir deniz zambağının gövdesinin üst üste dizilmiş plakaları, tüylü kollarının iç iskeleti ve yumuşakçaların kabukları dahildir. Derin okyanuslar brakiyopodlar, midyeler ve salyangozlarla dolu olmasaydı, fosil kayıtları çok daha fakir olurdu. Bu organizmalar ayrıca eski biyomoleküllerin yeni keşifleri için de büyük bir potansiyel sunmaktadır. Özellikle salyangozlar, gökkuşağının her rengini sergileyen olağanüstü renkli canlılar olarak bilinir. 50.000'den fazla yaşayan salyangoz türünün parlak kırmızı, sarı, mavi ve yeşil renkleri, bazen kabuklarının geometrik kıvrımlarını takip ederek zıt renklerden oluşan eş merkezli halkalar oluşturma eğilimleriyle daha da muhteşem hale gelir. Bu salyangozların çoğundaki pigmentlere üroporfirin denir. Üroporfirinler, kanla dolu sivrisineğin karnındaki heme tartışmasında ele aldığımız bir porfirin türüdür ve ilk olarak idrarda bulunmuştur, bu nedenle adı da buradan gelir. Heme sentezini engelleyen kalıtsal bir doğuştan hastalığı olan hastalarda üroporfirinler üretilir ve idrarlarını şarap kırmızısı bir renge boyar. Porfirinler, burada tanımlandığı gibi, doğanın işe yarayan bir şey bulup daha sonra bu tema üzerinde yüzlerce varyasyon geliştirmesinin bir başka örneğini sunmaktadır. Ne yazık ki, hiç kimse yerinde eski üroporfirin bulamadı. Ancak bilim insanları bunun üzerinde çalışıyor ve Chesapeake körfezinin 10 milyon yıllık tortullarına gömülü güzel renkli salyangozlar, araştırmalarının başlıca hedeflerinden biridir. Maryland, Hancock'tan Interstate 68 üzerinden batıya doğru araba sürerseniz, kısa süre sonra devasa Sideling Hill yol kesiminden geçersiniz. Bu kesim, yaklaşık 800 fitlik eğimli ve çok renkli, 340 ila 360 milyon yıllık kaya katmanlarının açığa çıktığı bir jeolog cennetidir. Sadece yaklaşık 2000 fit yükseklikte, günümüzdeki Apalaş dağlarını oluşturan sayısız sırtlardan birini kesmektedir. Kuzey Amerika'yı yılda yaklaşık bir inç hızla Japonya'ya doğru hareket ettiren tektonik kuvvetler tarafından oluşturulan Apalaş Dağları, Kanada'daki New Brunswick'ten Georgia'nın kuzey kesimlerine kadar 2000 mil boyunca uzanmaktadır. Dağlar yavaş yavaş aşınarak tortuları hem doğuya hem de batıya doğru göndermektedir. Miosen döneminde, yaklaşık 5 ila 23 milyon yıl önce, bu tortular doğuya doğru akarak, 35 milyon yıl önce bir meteorun sığlıman denize çarpması sonucu oluşan 80 mil çapındaki bir kraterin kalıntısı olan, yer kabuğundaki devasa bir çukurun dibine yerleşti. Bu bölgeye şimdi Çesapik körfezi deniyor. Ünlü Kelvert kayalıkları, esasen körfeze kayan Miosen tortullarının bir kesitini oluşturmaktadır. Deniz seviyeleri düştükçe, dalgalar, gelgitler ve fırtınalar Chesapeake Körfezi'nin batı ucundaki tortulları ortaya çıkardı. Maryland kıyısının 24 mil uzunluğundaki bir bölümünde, bu açığa çıkan yapı, 100 metreye kadar yüksekliğe ulaşan bir uçurum şeklini almaktadır. Bu bölge aynı zamanda Solomons, Maryland'deki Kelvert Deniz Müzesi'ne de ev sahipliği yapmaktadır. Eğer fırsatınız olursa, mutlaka ziyaret edin. Doğu kıyısındaki en iyi küçük müzelerden biridir. Müzenin fosil koleksiyonları yöneticisi John Nance ve paleontoloji küratörü Stephen Godfrey, Kuzey Amerika'nın en ünlü fosil alanlarından birine sahip olan dünya çapında paleontologlardır. Deniz tabanında ve üzerinde yaşayan birçok deniz organizmasından, son sayıma göre, tortullardan 600'den fazla fosil türü tanımlanmıştır. Bu alan özellikle balinalar ve diğer deniz memelileriyle ünlüdür. Körfezin kenarındaki kayalıklar, yaklaşık 8 ila 18 milyon yıl öncesine uzanan çok sayıda tanınabilir bölge veya tabaka içerir. Daha batıda, Potomac Nehri boyunca uzanan yüzeydeki oluşumlar yaklaşık 23 milyon yıl yaşındadır. Erozyon her yıl kayalıklardan yaklaşık 1 metre kadarını götürmektedir. Toplama işlemi, fırtınadan sonra ve donmuş tortuların eridiği ilk baharda en iyisidir. Ayrıca son derece tehlikelidir, kayalıkların tepesinden düzenli olarak büyük kaya blokları düşer, ayrıca bir zamanlar körfezin güzel manzarasına sahip özel evlerde yıkılmıştır. Kayala kazı yapmanın aptalca bir iş olduğu aşikardır, ayrıca kayalıkların çoğu özel mülkiyette bulunduğu için yasa dışıdır. Bununla birlikte, geniş ve düz plajda, güzelce korunmuş testere dişli köpek balığı dişleri de dahil olmak üzere sayısız örnek toplanabilir sadece yüksek gelgitlere dikkat edin. Kelvert kayalıkları, korunmuş yumuşak dokuya sahip yumuşakça örnekleri açısından oldukça verimli bir kaynaktır. Nens bir keresinde, lastik bant gibi uzayan 10 milyon yıllık bir deniz midyesi, Mersenerya, Menteşebağı'nın videosunu çekmişti, Bu eski biyomoleküllerin potansiyel bir hazine sandığıydı. Ancak dikkatini ilk çeken parlak kırmızımsı turuncu salyangoz Edaphora gardneri oldu. Renk varsa bir pigment de olabilir miydi? Eski bir pigment? Müze Washington D.C.'deki Carnegie Bilim Enstitüsü'nden Robert Hazen ile işbirliği yaptığında, kalsit (kalsiyum karbonat) Mineralleri asitle uzaklaştırıldıktan sonra h 4 Gardner Ainin kabuğunun nispeten büyük miktarda organik matris içerdiğini gösterebildiler. Verileri, belirgin bir şekilde kırmızımsı malzemeden oluşan çok ince tabakalar halindeki izole matrisin, korunmuş proteinler içerebileceğini öne sürdü. Daha da önemlisi, henüz karakterize edilmemiş kırmızımsı bir pigment, organik matrise bağlı olarak mevcuttu. Pigmentin özelliklerini belirlemeye yardımcı olmak için Nance ve Godfrey, antik biyomoleküller alanında dünya çapında tanınmış, büyük bir disiplinler arası laboratuvarı yöneten Dr. Kriti Gryce'a başvurdular. Gryce, genellikle fosil yapraklar, böcekler ve diğer küçük eklem bacaklılar üzerinde çalışmıştır, bu örnekler için örnekleme, tahrip etmekle eş anlamlıydı. Tahmin edebileceğiniz gibi, tahrip edici örnekleme çoğu paleontolog için kabul edilemez bir durumdur. Ancak Kelvert kayalıklarından yüzlerce Edaphora gardneri toplayan Nance ve Godfrey için bu tür örnekleme bir fırsat olarak görülmüştür. Umarım Kelvert kayalıkları Fosil Kulübü ile bir sonraki görüşmemde John Nance bana küçük bir şişe kırmızımsı turuncu Edaphora kabuğu pigmenti gösterebilir. Dünyanın en yaygın pigmenti. Fosil bir yaprakta, damarlarının en ince ayrıntılarının korunması şaşırtıcı olabilir. Bazen, otçuluğun kanıtlarına bile rastlanır, örneğin, böcek bir damar boyunca ilerlerken, damarı yerinde bırakır ancak bitişik yumuşak dokuyu yiyerek dantel benzeri bir desen oluşturur. Ancak hiçbir şey, yeşil rengini korumuş bir fosil yaprak bulmaktan daha çarpıcı veya şaşırtıcı olamaz. Bu nadir olay, yakın zamanda Colorado'daki eski bir gölün tortularını kazmaya yardım eden şanslı bir gönüllünün başına geldi. 2010 yılında, Colorado, Snowmass su ve kanalizasyon bölgesi, kasabaya su sağlamak için bir rezervar inşa etmeye karar verdi. Seçtikleri 12 dönümlük alan, bilmedikleri bir şekilde eski göl tortularıyla dolu, yaklaşık 12 dönümlük içbükey bir bölgeydi. Buldozer operatörünün, makinesinin bıçağından fırlayan devasa kemikleri, hatta dişleri görmesi uzun sürmedi. Denver Doğa ve Bilim Müzesi'nden I.A. N. Miller, durumu değerlendirmek için çağrıldı ve kısa süre sonra, şimdiye kadar yapılmış en büyük fosil kazılarından biri başlatıldı. Sadece 9 hafta içinde, karlı bir Colorado kışının başında ve sonunda, yaklaşık 20 kurumdan 250 gönüllü ve bilim insanı 30 binden fazla fosil topladı, bu buluntular arasında 52 omurgalı türü ve yaklaşık 100 bitki türü vardı. En etkileyici olanlar ise 35 mastodondu erkek, dişi ve yavru. Ve tüm bunlar, sit alanının 12 dönümlük kısmından sadece bir tanesinin kazılmasıyla elde edildi. Göl tortulları, 140.000 ila 55.000 yıl öncesine kadar gölün varlığının 85.000 yılını kaydetti. Kazı çalışmalarında bulunan mastodonlar, buzullar arası bir ısınma olayı sırasında yaklaşık 115.000 ila 100.000 yıl önce bölgede yaşamışlardır. Bölgeden çıkarılan mamutların ise, daha sonraki bir buzullar arası dönemde yaklaşık 87.000 ila 60.000 yıl önce gölün bitişiğindeki bölgede yaşadıkları gösterilmiştir. Denver Doğa ve Bilim Müzesi'nde stajyer olan Gussie McCracken, bu biraz daha genç tortullarda 70 bin yıllık turba katmanlarından yapraklar bulmuştur. McCracken'e göre yapraklar canlı yeşil değil, elinde tuttuğunda hızla koyulaşan soluk yeşilimsi kahverengi bir renkteydi. Işıktan yoksun, oksijensiz bir ortamda gömülü olan yaprak, pigmentasyonunu korumuştur. Bir yaprağın on binlerce yıl boyunca rengini koruyabilmesi akıl almaz görülse de, yeşil rengini korumuş fosil yapraklar çok daha eski fosillerde de bulunmuştur. İster inanın ister inanmayın, Almanya'nın Halle kenti yakınlarındaki 46 milyon yıllık kahverengi kömürde korunmuş, soyu tükenmiş tapir benzeri Lofiodon tapiradyumun mide içeriğinde çiğnenmiş olsa da yeşil yapraklar bulunmuştur. Bilim insanları, kısmen sindirilmiş yapraklarda eski pigment klorofilin varlığını doğrulayabilmişlerdir. Hafifçe bozulmuş olan klorofil, orijinal pigmentten çok az farklılık göstermiştir. Lofiodon tarafından yenmiş yaprakların keşfi tek seferlik bir olay olsa da, çoğu yeşil olan milyonlarca yaprak, Idaho'daki küçük Clark'ya kasabası yakınlarında ortaya çıkan 16 milyon yıllık göl tortularında korunmuştur. Snowmass fosillerinin ortaya çıkarılması gibi, Clark'ya fosillerinin keşfi de paleobotanik açısından beklenmedik ama çok şanslı bir olaydı. Çoğu fosil alanı gibi, bu da fosil arayan bilim insanları tarafından keşfedilmedi. Kuzey Idaho'da girişimcilik fırsatları genellikle az ve seyrektir, bu nedenle 1972'de Francis Kienbaum, mülkünde bir motokros yarış pisti inşa etmeye karar verdi. Ken Baum, pisti oluştururken küçük bir tepeyi kazmak için buldozerini kullandı ve yeni ortaya çıkan bir kaya parçasında güzelce korunmuş bir fosil balık görünce hayrete düştü. Idaho Üniversitesi'ndeki jeologlarla iletişime geçti ve onlar da Ken Baum'un geçmişe dair önemli bir paleo pencere açtığını fark ettiler balıklar için değil, yapraklar için. Yaklaşık 16 milyon yıllık Clarka bölgesinden yüzün üzerinde farklı bitki türü tanımlandı ve bunların birçoğu bilim için yeni türlerdi. İş fırsatlarını kaçırmayan Ken Baum'un oğlu Kenneth, ikinci bir işletme kurdu, kişi başı 10 dolar karşılığında halkın fosil kazmasına olanak tanıyan ticari bir fosil alanı. Eğer fosil meraklısıysanız, fosil kasesi alanında ailecek tatil zamanınızın bir kısmını geçirmek isteyebilirsiniz ancak rezervasyon yaptırmanız şiddetle tavsiye edilir. Clark'ya fosil alanı, şimdiye kadar deneyimlediğim en kolay işlenebilir ve verimli fosil alanlarından biri ve abartmıyorum, dizlerinize kadar fosil yapraklarının içinde yürüyeceksiniz. Ancak vardığınızda arabanızın bagajının boş olduğundan emin olun. Çünkü nadir veya alana yeni bir şey bulmadığınız sürece bulduğunuz her şeyi kendinize saklayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda Kenet, Idaho Üniversitesi ile iletişime geçiyor. Üniversiteye bağlı paleobotanist ziyaretçiler ücretsiz olarak fosil toplayabilirler. Bölgedeki kaya yumuşak ve dikdörtgen petrol şist blokları, eski bir tereyağı bıçağıyla tekrar tekrar bölünerek, şaşırtıcı bir yaprak çeşitliliğini ortaya çıkarıyor. Ortaya çıktıkları anda, yaprakların çoğu kırmızımsı veya kahverengimsi yeşil bir renge sahip. Ne yazık ki, yaprakların yüzeyleri oksijenle temas ettikçe, tıpkı Snowmass'tan gelen çok daha genç örnekler gibi renkler soluyor. Yaprakların çoğu o kadar büyük ve mükemmel bir şekilde korunmuş ki, onları müze örnekleri olarak hayal edebilirsiniz. İlginç bir şekilde birçok paleobotanist ticari alanı bir saldırı, önemli bilimsel bilgilerin geri dönülmez bir kaybına neden olan bir durum olarak görüyor. Her yıl 6 metre yüksekliğindeki yamaç birkaç metre geri çekiliyor, bu kaynak ne kadar süre daha dayanacak? Yine de Kenbauer'ı suçlamıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde araziye sahipseniz, fosillere de sahipsiniz. Clarkya'daki fosil yaprakları kendi gözlerimle incelemek istedim. Bu yüzden 2019 yazında Bitteroot dağlarından geçerek Idaho'ya doğru bir yolculuk yaptım. Bilimsel literatürde birden fazla çalışma, Clark'e ya yeşil yapraklarından elde edilen özütlerin yeşil bir çözelti ürettiğini bildirmişti ve ben de onların sonuçlarını tekrarlamayı umuyordum. Bir ağaçtan yeşil bir yaprak koparırsanız, etanol veya izopropil alkol, tıbbi alkol gibi herhangi bir yaygın alkol, yaprağı ültmek için kullanıldığında yeşil bir çözelti üretecektir. Planım, aynı işleme ültülmüş bir fosille denemekti. Clarkia fosillerini 40 yılı aşkın süredir inceleyen ve yakınlarda yaşayan paleobotanist Bill Rember ile iletişime geçtim. Bill, doktora tezini Clarkia bitki fosilleri üzerine yazmıştı ve o kadar etkilenmişti ki, yerel bir garnet madencilik şirketi için jeolojik çalışmalar karşılığında, Emerald Creek boyunca, fosiller kasesine benzer büyüklükte büyük bir Clark'ya fosili tepesi içeren 10 dönümlük bir arazi satın almıştı. Araziye bir ev inşa etti ve o zamandan beri bu dünyaca ünlü fosillerin arasında yaşıyor. Vardığımda, Bill bir önceki gece taş ocağından sığırları kovalarken düştüğü için hafifçe topallıyordu. Beni, 100 metre kalınlığındaki tortul kayaya oyduğu yaklaşık 6 metre derinliğindeki bir çukura götürdü. Çukurun en alt 2 metresi su altındaydı, ancak hemen üstünde bir, her biri yaklaşık 30 santimetre küp büyüklüğünde birkaç şist parçasını motorlu testereyle kesmişti. Clarkya yapraklarının korunduğu kaya, bir gölün dibine çöken tortulardan oluşmuştur, şeyl yumuşaktır, neredeyse çömlekçi kiline benzer. Bir şeyl bloğunu ayırdıkça, yaprak yaprak ortaya çıktı. Hafif adaçayı benzeri bir renge sahip kahverengi bir yaprağı işaret etti. Bu, olabilecek en yeşil yaprak, dedi. Bir dakika, canlı yeşil neredeydi? Yaprağı küçük bir havana kazıdım, izopropil alkol ekledim ve yaprağı seyreltilmiş bir çamur haline getirdim. Ancak tekniğim yetersiz olmalıydı. Çünkü hiçbir şey elde edemedim. Anlaşılan, klarkya fosillerinde eski biyomoleküller arayışında hayal kırıklığına uğrayan ilk kişi ben değilim. Neyse ki, Bill'in Emerald Creek Taş Ocağı'ndaki zamanın başka ödüller de getirdi. Bir noktada, nemli bir şist parçasını ayırıp mükemmel bir şekilde sağlam kalmış fosil bir yaprağı ortaya çıkardıktan sonra, Bill yaprağın bütün olarak çıkarılabileceğini belirtti. Bunu mutlaka görmeliydim. Evine doğru yola koyulduk ve yıllar boyunca birikmiş mineral örnekleri, kitaplar, haritalar, fosiller, defterler ve günlüklerin arasından kıvrılan, yaklaşık 30 santimetre genişliğindeki bir patikadan geçerek bodruma indik. Orada Bill bir plastik kap dolusu reaktif aldı. Dışarı çıktıktan ve rüzgarın ters yönünde olduğundan emin olduktan sonra, Bill fosili asidik bir reaktif ile kapladı. Birkaç dakika bekledik, ardından reaktifi yıkadı ve fosili suya batırdı. Keskin bir bıçakla Bill yaprağı şist yüzeyinden sağlam bir şekilde kaldırdı. Hayran kaldım. Yaprak sanki bir yıllık yaprak yığınından alınmış gibiydi. Muhteşem bir şekilde korunmuştu ve bir yaprağın olabileceği kadar mükemmel üç boyutluydu. Elimde 16 milyon yıllık bozulmamış bir yaprak tutuyordum. Clarkya'daki fosil yaprakların adaçayı rengi, güneş enerjisini yakalama işlevi gören fotosentetik pigment klorofilden kaynaklanmaktadır. Mekanizması karmaşıktır. Eğer öyle olmasaydı, çatılarımızı silikondan yapılmış güneş panelleri yerine sentetik klorofil pigmentiyle kaplıyor olurduk. Pigment, güneş enerjisini kullanarak suyu, H, ayırır, 2O, oksijene dönüşür ve bu oksijen atık ürün olarak dışarı atılır, Hidrojen iyonları daha sonra kloroplast adı verilen pigment paketleri içindeki zarlar boyunca pompalanarak bir elektron gradyanı oluşturur. Bu durum, bir pilin anot ve katot arasında elektron gradyanı oluşturmasına benzer. Bu gradyan, örneğin şeker üretmek için kullanılabilecek bir enerji rezervuarı oluşturur. Pigmentin çekirdeğinde, fosil halindeki kanla dolu sivrisineğin karnında rastladığımız heme'ye benzer halka şeklinde bir yapı bulunur. Ancak klorofilde, hemoglobinin oksijen taşıyıcı kısmı olan hemede bağlı olan demirin yerini bir magnezyum atomu alır. Klorofil molekülünün hidrofobik, sudan nefret eden, kuyruğu, pigmentin kloroplast zarlarında sabitlenmesine yardımcı olur, klorofil molekülünün geri kalanından ayrıldığında, kuyruk kendisi uzun süre varlığını sürdürerek petrol yataklarının keşfi ve değerlendirilmesinde değerli biyobelirteçler üretebilir. Klorofilin yeşil rengi, yaklaşık 600 ile 500 nanometre arasındaki dalga boylarına sahip ışığı emmemesinden kaynaklanır, bu dalga boylarını yansıtır ve gördüğümüz şey bu yeşil ışıktır. Paradoksal olarak, güneş radyasyonunun enerji maksimumuna ulaştığı veya yaklaştığı dalga boyları yeşil dalga boyları arasındadır, pigmentin emdiği ve daha sonra karmaşık fotosentez sürecinde kullandığı enerji, Daha az enerjik olan kırmızı ve mavi dalga boylarıdır. Bitkiler neden güneşin en enerjik ışığını daha etkili bir şekilde kullanan bir pigment geliştirmemiştir? Bu bilmeceyi açıklamak için çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Olası bir açıklama, güneş radyasyonunun maksimum değerinde çok güçlü ve potansiyel olarak zararlı olmasıdır. İkinci bir öneri, klorofilin ortaya çıkmasından önce var olan organizmaların, Örneğin çok eski zamanlardan kalma arkaik mikropların, daha enerjik yeşil dalga boylarını çok etkili bir şekilde kullanan ve bugün hala kullanan farklı bir fotosentetik pigmente sahip olduğu gözlemine dayanmaktadır. Eğer bu mikroplar okyanus yüzeylerinin önemli bir bileşeni olsaydı, bu bakterilerin arasında veya altında yaşayan organizmalar için yeşil ışık mevcut olmayabilirdi. Bitkilerin ataları, elde edebildikleri tüm dalga boylarını kullanmak zorunda kalmış olabilirler. Klorofilin fosil kayıtları oldukça iyidir. 85 yıldan fazla bir süre önce, o zamanlar dünyanın en ileri olan Alman organik kimyacılar, çeşitli kömür ve petrolde klorofil bozunma ürününün varlığını gösterdiler. Bu raporlardan bu yana, 52 milyon yıllık Green River formasyonundan petrol şistleri ve paleozoik döneme ait kömürün, Biyo belirteç olarak, pigmentin parçalarını içerdiği gösterilmiştir. Hatırlatmak gerekirse, Paleozoik dönem 250 milyon yıldan fazla bir süre önce sona ermiştir ve klorofil pigmenti büyük ölçüde bozulmamıştı. Ve Clark'ya yapraklarından klorofil çıkarma girişimin başarısız olsa da, Oregon'da benzer yaşta bir bölgeden elde edilen ve canlı yeşil olan fosiller, neredeyse bozulmamış pigmenti içeren yeşil özütler sağladı. Çok sayıda bitki pigmenti bulunmasına rağmen, örneğin, karotenoid ve antosyanin pigment ailelerinin üyeleri havuç ve yaban mersininin renklerinden sorumludur, bu pigmentlerin fosil kayıtları oldukça zayıftır. Çeşitli etkenler, örneğin, metaller, ısı, oksijen, ultraviyole ışık ve asitler, tarafından bozulmaya karşı çok hassastırlar. Gün ışığında sadece 24 saat sonra, belirli bir miktardaki beta karotenin %50'si yok olur. Dondurulmuş ve karanlıkta saklandığında bile, bir ay sonra sadece yaklaşık %1'i bozulmadan kalır. Bununla birlikte, karotenle ilişkili bir pigmentin kanıtı, bitki fosillerinde değil, Maria M.C. Namara ve meslektaşları tarafından tanımlanan Kuzeydoğu İspanya'dan 100 milyon yıllık bir yılan fosilinde bulunmuştur. Yumuşak doku ve eski renklerin korunması konusunda uzman olan MC Namara, eski pigmenti kimyasal analiz yoluyla değil, yılanın fosilleşmiş derisinde bulunan fosilleşmiş pigmente özgü depolama yapılarının varlığıyla tanımlamıştır. Derinin histolojik incelemesi, yakın dönem yılanlarındaki yapılara çok benzeyen yapılar ortaya çıkardı. Ne yazık ki, fosil omurgalılardaki eski pigment moleküllerinin gerçek tanımlanması ve kimyasal karakterizasyonu henüz rapor edilmedi. Bunun tek önemli istisnası melanin. İnsanlar, diğer birçok organizmanın sahip olduğu renk çeşitliliğini sergileseydi hayat ne kadar daha ilginç olurdu. Ne yazık ki, biz sadece tek bir pigment olan melanini üretiyoruz, ancak bu pigmentin çeşitli ilgili formlarını üretebiliyoruz. Bu melaninler, kısmen gözlerimizin renginden ve saçlarımızın siyah ve kırmızı renklerinden sorumludur. İnsanlarda, pigmentasyon repertuarımızın tamamı bu kadar. Neyse ki, hem insanlarda hem de çok çeşitli diğer organizmalarda melaninlerin etkileyici bir fosil kaydı var, antik DNA hariç, melanin pigmentleri, antik biyomolekül araştırmalarının en heyecan verici alanını temsil edebilir. Pigmentler, çok sayıda önde gelen ve çok aktif laboratuvar tarafından derin zamanlara doğru takip ediliyor ve bulguları dünya çapındaki gazetelerde ve bloglarda sık sık bildiriliyor. Bu ilginin nedeni, yakında tartışacağım gibi, pigmentasyonun davranışın, örneğin, cinsel gösteriler, kritik bir bileşeni olması ve yüz milyonlarca yıldır bu şekilde işlev görmesidir. 4. Siyah Pigment Milyonlarca yıldır yerinde kalmış eski bir biyomolekülün tespiti, başlı başına olağanüstü bir başarıdır. Ancak ideal olan, bu eski biyomolekülü, bir zamanlar parçası olduğu organizmanın filogenetik, davranışsal veya fizyolojik yönleri hakkında bilgi edinmek için kullanmaktır. Az sayıda küçük molekül, tam da bunu yapma konusunda pigmentlerden daha fazla umut vaat eder. Önceki bölümde gördüğümüz gibi, doğa çok çeşitli pigmentler üretmiştir. Ancak insanlar ve diğer memelilerin çoğu yalnızca bir tanesine sahiptir, melanin. Melaninler, doğuştan veya güneş yanı kaynaklı olsun, cildimizin renginden sorumludur ve mutasyona neden olan ultraviyole radyasyonu emme işlevi görür. Melanin ile temas, ultraviyole radyasyonun enerjisinin neredeyse %90'ını, 1 milyarda 1 saniye içinde ısı olarak dağıtır. Cilt rengindeki rollerine ek olarak, melaninler gözlerimizin ve saçlarımızın renginden de kısmen sorumludur. Bununla birlikte, melaninin fosil kayıtları, esas olarak son derece genç homo cinsinden çok daha eski organizmalarda bulunur. Örneğin, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, tüylü dinozorların melanin bazlı pigment repertuarını, Bu pigmentlerin ürettiği renkleri ve dinozorların renge bağlı davranışlarını belgelemek için büyük bir gayretle çalışıyorlar. Bu heyecan verici keşiflerle sonraki bölümde karşılaşacağız. Bununla birlikte, pigmentasyonun dinozorların ve diğer organizmaların yaşamındaki rolünü anlamak için, öncelikle aynı derecede önemli ve büyüleyici konuları incelemek faydalı olacaktır, Melani'nin evrimi, hayvanlar alemindeki dağılımı, böceklerden omurgalılara kadar neredeyse tüm hayvanlarda bulunur, ve termoregülasyon ve görme gibi eski fizyolojik süreçlerdeki işlevi, melaninin ilk olarak bir pigment değil, bir antioksidan olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. O zamandan beri, sayısız ek işlev geliştirmiştir. Bakterilerin büyümesini engeller, yapısal bir elementtir, tüylerin sertliğine katkıda bulunur, Ultraviyole ışınlarına karşı koruma sağlar ve görme için gereklidir. Bir pigment olarak, cinsel gösteri, termoregülasyon ve kripsis, kamuflaj, işlevlerinde rol oynar, ayrıca, bir hayvan saklanamadığında, potansiyel avcılara renkli uyarı sinyalleri verir. Böceklerde melanin sadece bir pigment değildir. Aynı zamanda bağışıklık sistemi olarak adlandırılan şeyde de önemli bir rol oynar. Melanin, omurgalıların kan pıhtısına benzer şekilde, yara bölgelerinde bir tür yara bandı oluşturmak için üretilir. Melaninizasyon adı verilen bir süreçte, pigment virüsleri, mikropları ve parazitleri kapsüllemek için kullanılır. Örneğin, sivrisineklerin sıtma parazitlerini melanin mezarlarına yerleştirdiği bilinmektedir. Bilim insanları, melaninin dalak, karaciğer ve böbrek gibi iç organlarda bulunmasıyla kanıtlandığı üzere, Melaninin bilinmeyen ek işlevlere sahip olduğuna inanıyorlar. Dünya üzerindeki yaşam için yaygınlığı ve öneminin bir göstergesi de, melanin sentezi ve işlevi ile hatta pigmentin taşınması ve depolanmasında rol oynayan 600'den fazla genin varlığıdır. Yengeçler ve böcekler gibi eklem bacaklılar kabuk değiştirdiklerinde eski dış iskeletlerini atıp yerine yenisini koyarlar. Chesapeake Körfezi yumuşak kabuklu yengeçlerinin hayranlarının da bildiği gibi, yeni dış iskelet yumuşak ve suludur ve Washington DC'deki Potomac Nehri üzerindeki balık pazarında düz inesi 150 dolardır. Daha sonra, dış iskeletin bileşenlerinin yoğun bir şekilde çapraz bağlanmasıyla gerçekleşen sklerotizasyon, Yunanca sert anlamına gelen skleros kelimesinden türetilmiştir; süreciyle sertleşir. Sıklerotizasyondan sorumlu kimyasal reaksiyonların, kambriyen patlamasından önce, ediacara faunasının ortaya çıkmasından önce, 750 milyon yıldan fazla bir süre önce ortaya çıktığı düşünülmektedir. Belki de çok daha önce eski mantarlarda, sklerotizasyonun, eklem bacaklıları dünyanın en çeşitli karmaşık yaşam formları haline getiren sonraki çeşitlenmede önemli bir etken olduğunu düşünmek çok da abartı olmaz. Hikayemiz için önemli olan nokta, birçok böcekte dış iskeletin sertleşirken koyulaşması, bazen ev cırcır cır böceği gibi simsiyah bir renge dönüşmesidir. Sertleşme ve pigment üretimi süreçleri birbirleriyle ayrılmaz bir şekilde ilişkilidir. Bu siyah pigment, fosil kayıtları tartışmalı olsa da büyüleyici bir biyomolekül olan melanindir. Melanin pigmenti, yaşları 3 ila 300 milyon yıl arasında değişen fosil kuşlar, kurbağalar, yarasalar ve balıklar da dahil olmak üzere düzinelerce soyu tükenmiş organizmada tespit edilmiştir. İlk olarak 195 milyon yıllık bir sefalopodun, ahtapotlar, kalamarlar ve mürekkep balıkları içeren sınıf, mürekkep kesesinde kimyasal olarak tanımlanmıştır. Sıkıştırılabilir mürekkep kesesi organı, organizmanın koyu mürekkepten oluşan savunma amaçlı bir bulut üretmesini sağlar, bu bulut, Bir duman perdesi görevi görerek avcılardan kaçmasına olanak tanır. Açıkçası, mürekkep ne kadar koyu olursa o kadar iyidir. Fosil sefalopodlarda melanin bazlı mürekkebin tespiti, bu eşsiz savunma davranışını 200 milyon yıldan daha eski bir tarihe dayandırır ve eski biyomoleküllerin karmaşık davranışsal ve fizyolojik süreçlerin evrimini anlamamıza nasıl yardımcı olabileceğinin harika bir örneğidir. Antik Melanin ve Davranış Fosillerin çok küçük bir kısmı davranışları tasvir eder. Hem kehribarda hem de sıkıştırılmış halde korunmuş çiftleşen sinekler, fosil koleksiyoncularının gözdesidir. Almanya'daki Eosen Messel bölgesinden güzel bir örnek, 50 milyon yıllık iki kaplumbağayı Allayochelys crassicault'ta çiftleşme halinde tasvir eder. Avlanma, Eosen Green River formasyonundan çok sayıda fosilde korunmuştur. Bu fosillerde diğer balıkları yutmaya çalışırken boğularak ölen balıklar tasvir edilmiştir. Moğolistan'dan ünlü 80 milyon yıllık bir örnekte, otçul protosireytops, bir velosöreptor ile savaş halindedir, etçilin tırpan benzeri pençesi protosireytops'un boğazını kesmektedir. Antik davranışların doğrudan belgelenmesi nadir olsa da, antik renk desenleri hakkındaki bilgimize dayanarak bu tür davranışları tahmin edebiliriz. Renk, kamuflaj, tespit edilmekten kaçınma, deimatizm, tehdit davranışı ve aposematizm, uyarı sinyalleri gibi bir dizi davranışsal adaptasyon için kanıt sağlar. Örneğin, 193 milyon yıllık Ichthyosaur Stenopteryx quadrisis'su'nu ele alalım. Bu canlının rengi neredeyse tamamen koyu, hatta siyah gibi görünmektedir. Belki de denizin derinliklerine dalarken Ichthyosaur pigmentasyonu sayesinde daha az görünür ve dolayısıyla daha etkili bir avcı olmuştur. Tek bir türde renge dayalı davranışı belirlemenin ötesinde, antik melanin, dünyadaki yaşamın daha geniş seyrine de ışık tutabilir. Paleobiyologlar, nispeten kısa bir süre boyunca var olmuş, birbirine yakın akraba türlerin çok sayıda fosilini bulurlarsa, renge dayalı davranışların evrimini takip edebilirler. Antik davranışlarla ilgili son keşiflerden biri, İspanya'nın kuzeydoğusundaki antik Teruel kenti yakınlarındaki bir bölgedeki şeyl kayasında korunmuş, özellikle büyüleyici bir fosili içeriyor. Yaklaşık 10 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor. Ancak madenciler tarafından bir merak konusu olarak toplandığı için, örneğin gömülü olduğu şeyl tabakasının tam olarak hangisi olduğu bilinmiyor ve bu nedenle tarihi biraz belirsiz, 10 artı 1,5 milyon yıl. İlgi çekici örnek, bir yılanın fosilleşmiş derisiydi kemik yok, sadece deri. Orijinal doku permineralize edildiğinden, organik bileşenler kalsiyum fosfat ile değiştirildiğinden, melanin pigmentleri de dahil olmak üzere derinin eski biomolekülleri yoktu. Bununla birlikte, mineraller en küçük anatomik özellikleri bile inanılmaz bir doğrulukla kopyalamıştı. Mikroskobik ölçekte epaydırmal ve dermal epitel hücreleri ve hatta kolajen lifleri taşta kopyalanmıştı. Ayrıca, derinin pigmentlerinin depolandığı depolama keseleri de korunmuştu. Melanin ve diğer pigmentler, mikroskobik üç boyutlu paketler halinde bölümlere ayrılır ve depolanır. Örneğin, melanoforlar veya melanozomlar, melanini, kısantoforlar ise karotenoid pigmentlerini depolar. Antik biyomolekül araştırmalarının öncülerinden genç bir grubun önde gelen araştırmacılarından Maria M.C. Namara, bu mikroskobik paketlerin fosil kayıtlarında korunduğunu ortaya koymaya yardımcı oldu. Kork Üniversitesi'nde çalışan M.C. Namara ve meslektaşları, günümüz yılanlarının derisindeki melanin ve diğer pigment paketlerinin sayısı, boyutları, şekilleri ve konumlarının dış renk desenlerini tahmin edebileceğini gösterdi. Antik İspanyol yılanının fosilleşmiş derisindeki pigment paketlerinin güzel bir şekilde korunması sayesinde, McNamara'nın ekibi bunları karakterize edebildi ve yılan için bir renk deseni önerdi. Kırmızı, mavi ve koyu yeşil renkleri elediler ve yılanın sırtının, açık yeşilimsi bir zemin üzerinde siyah, kahverengi renkte yaklaşık 30 elmas şeklinde yama ile süslendiğini öne sürdüler. Pigmentasyon deseni, yılan hakkında iki önemli davranışsal gerçeği ortaya koyuyor. Gündüzleri aktifti gececiyseniz kamuflaja ihtiyacınız olmaz ve hareketsizlik ve kamuflaj kombinasyonu sayesinde avcılardan kaçınabiliyordu. Melanin, eski böceklerin davranışlarını anlamamıza da yardımcı oldu. Smithsonian'da fosil eklem bacaklılar küratörü olan Conrad Labendera, Yakın zamanda Çin'in kuzeydoğusundan, Origrama illecebrosa, soyu tükenmiş bir dizi böceğin kanatlarının çok renkli göz lekelerinde melanin tespit etti. Günümüzün dantel kanatlı böcekleriyle akraba olan bu böcekler, gördüğüm en etkileyici fosil böcekler arasında yer alıyor. Birkaç santimetre genişliğinde ve mükemmel bir şekilde korunmuş olan bu fosiller, çoğu insana kelebek fosili gibi görünebilir. Daha yakından bakarsanız, Göz lekelerine ek olarak, kelebeklerin ve güvelerin karakteristik özellikleri olan uzun, kıvrımlı bir hortum ve kanat pulları görürsünüz. Ancak bu böcekler kelebeklerle tamamen ilgisizdir. Yaşları 125 ila 165 milyon yıl arasında değişen bu böcekler, kelebeklerin dünyada ilk ortaya çıkışından 10 milyonlarca yıl önce yaşamışlardır. Bazen jura kelebekleri olarak da adlandırılan bu jura dönemi böceklerinde ve günümüzdeki at kestanesi kelebeğinde göz lekelerinin varlığı, yakın sama adı verilen, birbiriyle ilgisi olmayan türlerde benzer özelliklerin bağımsız evrimine güzel bir örnektir. Başka bir örnek, yeni dünya maymunlarının ve keseli oposumların kavrayıcı kuyrukları. Her iki durumda da, göz lekelerinin bir tür bülöf görevi gördüğü, çok daha büyük bir organizmanın gözlerini taklit ederek potansiyel avcıları korkutmak için kullanıldığı düşünülmektedir. Origrama illecebrosa hangi tür avcıları korkutmaya çalışıyordu? Bu sorunun cevabı, girişimci bir paleobiyolog tarafından yapılacak başka bir keşfi beklemek zorunda kalacak. Antik melanin ve fizyoloji, görme duyusunun kökeni, evrimsel biyologları her zaman büyülemiştir. Görme duyusunun çok eski zamanlarda ortaya çıktığını biliyoruz. Vivaxia'nın dış yüzeylerinin, 515 milyon yıl önce gelen ışığın gökkuşağı benzeri bir şekilde saçılmasıyla renkler ürettiği düşünülüyor, bu da sadece görme duyusunun değil, renkli görme duyusunun da varlığını gösteriyor. Moleküler biyologlar, moleküler saati kullanarak, renkli görmeden sorumlu genlerin yaklaşık 560 milyon yıl önce evrimleştiğini hesapladılar. Bununla birlikte son çalışmalar farklı renkli görme biçimlerinin birden fazla kez evrimleşmiş olabileceğini öne sürüyor. Yale Üniversitesi'nden Dipon Goch ve meslektaşları yuvarlak solucan Nematoda Caenorhabditis elegans'ın parlak mavi bir pigment üreten bakterilerden aktif olarak kaçındığını gösterdi. Deneyler normalde beslendikleri E. coli bakterisinden bile pigment üretmek üzere genetik olarak değiştirildiğinde kaçacaklarını gösterdi. Ancak Caenorhabditis elegans diğer organizmalarda renkli görmenin temelini oluşturan Opsinlerle uzaktan bile ilişkili herhangi bir gene sahip değil. Diğer ilkel organizmalarda Opsin genlerinin yokluğunda renk duyarlılığı gösteren davranışlar sergiliyorlar, bu, belki de evrimin derin zamanlarında renk görme ile yapılan deneylerin kalıntılarıdır. Daha tanıdık görme organı olan gözün, Burgess Chale Faunası'na ait birçok fosilde görüldüğü gibi, yarım milyar yıldan fazla bir süreyi kapsayan bir fosil kaydı vardır. Hatta 300 milyon yıllık Acanthodes Brici balığının gözündeki fosilleşmiş kone hücreleri şeklinde renkli görmenin fosil kaydı bile mevcuttur. Melanin, 309 milyon yıldan fazla bir süredir görmede rol oynamaktadır, ancak kesin rolü gözün yapısına bağlıdır. Omurgalılarda pigmentin rolü potansiyel olarak zararlı ultraviyole ışığı emmektir, böceklerde ise son araştırmalar, gözün ayrı bölmelerini, on meştiya, bitişik bölmelere giren ışıktan izole etme işlevi gördüğünü göstermektedir. Göz ve melanin arasındaki derin zaman ilişkisi, oldukça verimli paleobiyoloji çalışmalarına yol açmıştır. Son zamanlarda bu ilişki bilim insanlarını gerçekten çok eski bir organizma olan trilobit hakkında yeni sorular sormaya yöneltmiştir. Burgess Shale fosillerinin keşfi, Mount Stevenson trilobitleri olmasaydı onlarca yıl gecikebilirdi. Burgess Shale ocağının karşısında, Kicking Horse Nehri'nin diğer yakasında bulunan Mount Steven fosil alanı, daha ünlü olan yerden yaklaşık 700 fit daha alçakta yer almaktadır. Bununla birlikte, Mount Stephen'ın yamaçlarına ulaşmak 3 saatlik, 5 millik bir yürüyüş gerektirir. Vardığınızda, ince şist katmanlarının 15 farklı trilobit türüyle kaplı olduğunu göreceksiniz. Fosilleri dikkatlice inceleyin ve gözleri göreceksiniz. Bu trilobitler, on meşti adı verilen çok sayıda altıgen hücreden oluşan karmaşık bileşik gözler geliştirmiştir. Her hücre, her zaman tek bir şeffaf kalsit kristalinden oluştuğu düşünülen altıgen bir mercekle kaplıydı. Bu inanç kısmen, çok küçük kalsit mercekleri olan modern bir kırılgan yıldız türünün varlığına ve kısmen de hiç kimsenin bir trilobit gözünde melanin bulamamış olmasına dayanıyordu. Bazıları yüzlerce altıgen mercek içeren böceklerin bileşik gözleri etkileyici yapılardır. Green River formasyonundan bir turna sineğinin gözünü mikroskop altında ilk incelediğimde, korunma biçiminin mükemmelliği beni hayrete düşürmüştü. İsveç'teki Lund Üniversitesi'nden John Lindgren de fosil bir turna sineğinin gözlerine baktı, ancak benim göremediğimi gördü. Danimarka'daki 54 milyon yıllık fur formasyonundan toplanan fosil sinek, melanin içeriyordu. Kendisi ve meslektaşları fosili taramalı elektron mikroskobuyla incelediklerinde, her altıgen merceğin etrafını saran kalın bir pigment tabakası buldular. Melanin tabakası, her bir omatidiumun dışını çevreleyerek altıgen hücrenin altı tarafını da kaplıyordu. Her omatidium ayrı bir ışık algılama yapısı olarak işlev gördüğünden, bir merceğe giren ışık bitişik omatidiumlara dağılırsa, Organizmanın odaklanmış bir görüntü oluşturma yeteneğini engelleyecektir. Geniş bir yelpazedeki ışık dalga boylarını etkili bir şekilde emen melanin, bir ohmmatiyumdan giren ışığın bitişikteki bir ohmmatiyuma girmesini etkili bir şekilde engeller. Lindgren ve meslektaşları daha da fazlasını gördüler. Fosilleşmiş ohmmatidiumlar, tek kalsit kristallerinden yapılmış altıgen mercekler içeriyordu. Ancak bu durumda, kristallerin fosilleşme sürecinin bir parçası olarak meydana gelen mineralleşmenin ürünü olduğunu gösterebildiler. Bunu kanıtlamak için, yaşayan sivrisinek türlerini incelediler ve gözlerinin merceklerinin kitinden yapıldığını gösterdiler. Fosildeki kalsit kristalleri, korunmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan bir yapay oluşumdu. Daha sonra şu açık soruyu sordular, Trilobit gözlerinin kalsit kristalleri de bir yapay oluşum mudur? Linger'ın bunun öyle olduğuna inanırken, yorumu oldukça tartışmalı kalmaktadır. Ne yazık ki, incelenecek yaşayan trilobit bulunmamaktadır. Melanin birçok türde gözün hayati bir bileşeni olsa da, 54 milyon yıllık genç deniz kaplumbağası tas tamamen farklı bir fizyolojik işlev görmüş gibi görünüyor. Danimarka'daki Morz Adası'nda bir kireç taşı birikintisinde keşfedilen fosil muhteşem, bir evcil hayvan dükkanında bulabileceğiniz bir kaplumbağaya benziyor. Sadece yaklaşık 3 inç uzunluğunda, minik bir yavru, yaşına ve koyu pigmentli sırt kabuğuna dayanarak, lingırın ve meslektaşları, pigmentasyonun güneş ışığını emmek ve tıpkı yaşayan kaplumbağalarda olduğu gibi genç kaplumbağanın sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olmak için işlev gördüğü sonucuna vardılar. Çoğu yaşayan deniz kaplumbağası türünün yavrularının sırtları güneşe maruz kalacak şekilde su yüzeyinde dinlendiği bilinmektedir. Laboratuvar deneyleri, kaplumbağanın sırtının koyu renkli yüzeyi tarafından emilen güneş ışığının vücut sıcaklığını yükselttiğini göstermiştir. Tenisçilerin beyaz olmasının bir nedeni var, yavruların sıcaklığı arttıkça metabolizma hızı artar ve sonuç olarak daha hızlı büyürler. Deniz kaplumbağaları olgunlaştıkça, atalarının son 54 milyon yıldır yaptığı gibi, koyu pigmentasyonlarının çoğunu kaybederler. Antik melanin ve filojeni. Mazon kriik nodülleri ve içlerindeki fosiller ortalama birkaç inç uzunluğundadır. En ünlü istisnalardan biri, örnekleri 2 fitten uzun olabilen Tulli Monstrum gregarium'dur. İnce yapılı, birinci, dünya savaşı savaş uçağının dikey kuyruk kanatlarına benzeyen geniş bir kuyruğa ve kıskaç benzeri bir organ taşıyan uzun bir ön uzantıya sahip olan bu organizma tuhaftı. Kısa süre sonra Tully canavarı adını aldı. Paleobiyologlar hala tam olarak ne olduğunu bilmiyorlar. Farklı zamanlarda solucan, yumuşakça, eklembacaklı ve omurgalı olarak tanımlanmıştır. Başının hemen arkasında, vücudunun üstünde bulunan saplı gözleri, yakın zamanda Leicester, Bristol ve Austin'deki Texas üniversitelerinden bir bilim insanı ekibinin yaptığı bir çalışmanın odak noktası haline geldi. İyi korunmuş bir örneğin gözlerinde, omurgalı retinasının pigmentli epitelinde bulunanlara benzer şekilde katmanlar halinde düzenlenmiş melanin ve melanozomlar bulunuyordu pigmentli retina epitelinin yalnızca omurgalılarda bulunduğu göz önüne alındığında, araştırmacılar Turi canavarının da bir omurgalı olduğu sonucuna vardılar. Eleştiriler kısa süre sonra geldi. Başka bir bilim insanı ekibi, böyle bir sınıflandırmanın çok sayıda omurgalıya özgü özelliğe dayanması gerektiğini savundu. Ayrıca, birçok omurgasızın, daha karmaşık ve en çok aşina olduğumuz gözün evriminde bir tür ara aşama olan, İçe doğru kıvrılmış fincan benzeri bir yapının yüzeyini kaplayan pigmentli bir epitele sahip olduğunu savundular. Tulli Monstrum-Gregarium tartışması, omurgalı mı yoksa omurgasız mı, sonunda eski biyomoleküller üzerine yapılan ek çalışmalarla çözüldü. Organizmaların yumuşak dokuları sıkıştırma fosilleri olarak korunduğunda, bazen karbon bakımından zengin çok ince bir organik madde tabakasından oluşurlar, karbonlu oldukları söylenir. Örneğin, kitin karbon bakımından zengindir. Kitinli dış iskelete sahip omurgasızların fosillerinde, fosilin büyük bir kısmı bazen kitini oluşturan polimerik şekerlerin türevlerinden oluşur. Bununla birlikte, omurgalılarda, ana yapısal elemanlar proteinden, örneğin, kemik kolajeni, yapılır ve bu proteinin türevleri de bazen sıkıştırma fosillerinde korunur. Bununla birlikte kitin ve protein türevleri arasında önemli bir fark vardır. Proteinlerin bozunma ürünleri kükürt bakımından zengindir, oysa polimerik şekerlerin, polisakkaritler bozunma ürünleri çoğunlukla kükürt içermez. Teorik olarak kitin ve proteinlerin bozunma ürünleri arasında ayrım yapılabilmeli ve bu bulgu omurgasızları omurgalılardan ayırt etmek için kullanılmalıdır. Derek Briggs'in laboratuvarındaki öğrenciler Tory MCCOY ve C.S.Mina Viemann, Raman Spektroskopisi Yıldız adı verilen bir tekniğin kitin ve protein kökenli eski biyomolekülleri ayırt edip edemeyeceğini görmek istediler. Bu tekniği, omurgasız veya omurgalı olarak kesin olarak tanımlanmış derin zaman fosillerine uyguladılar, bunlar arasında mazon Creek'ten elde edilen, Dış iskeletli eklem bacaklılar ve kıkırdaklı bir balığın yumurta kapsülü de vardı. Eski türevlerin çok sayıda ve çeşitli olması nedeniyle süreç kolay değildi. Ancak sonunda, omurgasız ve omurgalı yumuşak dokuların güvenilir bir şekilde ayırt edilebileceğini tespit edebildiler. Daha sonra tekniği Tulli Monstrum gregarium'a uyguladılar. Veriler, Tulli canavarının bir omurgalı olduğunu gösterdi. Briggs'in laboratuvarında yaklaşık 1200 Tullimonstrum gregarium örneğinin morfolojik analizleri bu eski organizmanın lamprey'lerin atası olduğu sonucuna yol açtı. 2016 yılında Illinois'teki ikonik Mazon Creek bölgelerinden toplanan 307 milyon yıllık bir Mayonzon pieckensis örneğinde melanin tespit edildi. Modern deniz yılanları, lamprey balıklarıyla birlikte çeneleri olmayan cyclostomlar Yunanca yuvarlak ağız, adı verilen bir hayvan grubunu oluşturur. Bununla birlikte, iki grup gözleri açısından farklılık gösterir, lamprey balıklarının nispeten gelişmiş ve karmaşık bir gözü varken, deniz yılanlarında mercek, iris ve retina gibi yapılar bulunmaz. Sonuç olarak, deniz yılanı gözünün, diğer omurgalıların çoğunda görülen daha karmaşık görsel organın evriminde ilkel bir ara aşama olduğu öne sürülmüştür. Ancak, mayomzon piekınsis'in gözü taramalı elektron mikroskobuyla incelendiğinde, hem melanozom hem de melanin içerdiği gösterilmiştir. Fosil deniz yılanının gözleri, düşünüldüğünden daha moderndi. Moleküler analizler, deniz yılan balıkları ve yılan balıklarının yakından akraba olduğunu göstermiştir, ancak yılan balığının gözü, bilinmeyen nedenlerle, 100 milyonlarca yıl içinde daha ilkel bir forma dönüşmüştür. Bu çalışma, genetik bilgi içermeyen eski biyomoleküllerin, filogeni ve taksonomi alanlarında bile muazzam bilimsel değere sahip olabileceğini bir kez daha göstermektedir. Tartıştığımız örnekler, yakın gelecekte bizi bekleyenlerin yanında devede kulak kalıyor. Yeni bir bilim dalı ortaya çıkıyor ve bunu deneyimlemenin en iyi yolu, herkesin en sevdiği soyu tükenmiş organizmalar olan tüylü teropod dinozorların çiftleşme gösterileri, termoregülasyon stratejileri, avcı av etkileşimleri ve evrimi üzerinden olabilir. 5. Dinozor tüyleri. Son çalışmalar, terapodların doğrudan ataları olmayanlar da dahil olmak üzere birçok dinozorun, çoğu durumda parlak renkli tüylere sahip olduğuna dair kesin kanıtlar sunmuştur. Bu tüylerin pigmentasyonunu tanımlayabilme yeteneğimiz, dünyanın macera parkları, film yapımcıları ve müzeleri için, genellikle en popüler cazibe merkezlerinden bazıları olan dinozor sergilerini ve tasvirlerini yenileme fırsatı sunmaktadır. Örneğin, yalnızca 2019 yılında, Washington DC'deki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'ni yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret etti, bunların çoğu David H. Koh Fosil Salonu'ndaki yeni derin zaman sergisini görmek içindi. Daha da önemlisi, bizim amacımız açısından, bu pigmentasyonu tanımlayabilme yeteneğimiz, Dinozor davranışlarını ve fizyolojisini daha iyi anlama potansiyeli sağlamaktadır. Dinozor tüylerinin renkleri iki farklı olgu tarafından üretilir, pigmentlere dayalı olanlar ve tüy yüzeyinin mikro mimarisine dayalı olanlar. İkincisi, derinin yüzeyindeki çok sayıda mikro ince biyomolekül katmanından ışığın saçılmasını içerir. Tıpkı havada asılı duran su damlacıklarının güneş ışığını kırarak oluşturduğu gök kuşağı gibi ortaya çıkan yanardönür renkler muhteşemdir. Antik fosil ızgaraları neredeyse her zaman organik yapıdadır ve ışığı saçmak için hala işlev görecek kadar hassas bir şekilde kopyalanabilirler. Dinozorlarda renk üretiminin diğer kaynağı ise pigmentlerden, özellikle melaninlerden gelir. Yaklaşık 10 yıl önce, iki ayrı keşif sonucunda antik melanin üzerine yapılan araştırmalar büyük bir ivme kazandı. Bunlardan ilki, özellikle kuşların evrimiyle ilgili olarak, dünyanın en zengin fosil yataklarından bazılarının keşfiydi. Bazı dinozorların tüylere sahip olduğunu çeyrek yüzyıldan fazla bir süredir biliyor olsak da, tüylü dinozorların ve erken kuşların çeşitliliği ve aralarındaki ilişkiler hakkındaki anlayışımız, Çin'in kuzeydoğusundaki fosil alanları sayesinde önemli ölçüde arttı. Kuzey Kore ve Pekin arasında Sarı Deniz kıyısında yer alan Liaoning eyaleti, farklı yaşlardaki birçok fosil yatağına ev sahipliği yapıyor. Örneğin, Yanlao fosilleri yaklaşık 166 milyon yıl öncesine, Jehol fosilleri ise 120 ila 133 milyon yıl öncesine tarihleniyor. Çin'den elde edilen fosiller birçok açıdan olağanüstüdür. Genellikle rastgele dağılmış tek tek kemiklerin aksine, tamamen eklemli iskeletlerdir. Dahası, korundukları şeyl tabakası genellikle tek bir fosil değil, paleontologların parça ve karşılığı olarak adlandırdığı, aynı organizmanın iki farklı görünümünü ortaya çıkaracak şekilde yarılır. Kaya yarıldığında, fosilin kendisi de ikiye bölünerek yeni ortaya çıkan kayanın her iki yüzünde de fosiller oluşturur. Aynı fosilin iki versiyonuna sahip olmak, birinden daha iyidir, çünkü her iki yarımda genellikle diğerinde bulunmayan özellikler sergiler. Belki de en önemlisi, tüyler gibi yumuşak dokular Çin'deki birçok fosil bölgesinde korunmuştur. Bu bölgelerdeki fosillerin kalitesi olağanüstü olmakla kalmayıp, fosil sayısı da şaşırtıcıdır, yüzün üzerinde yeni dinozor ve kuş türü bulunmuştur ve çoğu tür çok sayıda örnekle temsil edilmektedir. İkinci keşif, Jacob Winter'in Yale Üniversitesi'nde Derek Briggs'in laboratuvarında doktora öğrencisi olduğu sırada gerçekleşti. 2008'de, bilim insanlarının 10 yıllardır fosil bakteri sandığı şeylerin aslında küçük melanin paketlerinin fosilleri olduğunu fark etti. Melanozom adı verilen bu küçük yapılar, hem boyut hem de şekil bakımından farklılık gösteriyor ve omurgalı dokularında neredeyse bir yüzyıldır var oldukları biliniyordu. Ancak çok yakın zamana kadar, melanozomların örümceklerde de bulunduğu gösterilene kadar, bilim insanları melanozomların hayvanlar aleminde ne kadar yaygın olduğunu anlayamamıştı. Melanozom oluşum sürecinin birçok detayı hala belirsiz olsa da, melanozomlar içindeki melanin depolanmasının amiloid proteinlerinin varlığına bağlı olduğu görülmektedir. Örneğin, beyaz leghorn tavukları, melanozom amiloid proteinindeki mutasyonlar sonucu tamamen beyazdır. Ve bu etki laboratuvarda da tekrarlanabilir, genetik mutasyonlar, koyu renkli bir fareyi tamamen pigmentsiz bir fareye dönüştürebilir. Amiloid terimi, belirli bir proteine değil, genellikle mutasyonlar sonucu şeklini değiştirebilen herhangi bir proteine atıfta bulunur. Şekli değiştikçe yapışkan hale gelir ve aynı proteinin diğer moleküllerine daha kolay yapışır. Melanozomlar söz konusu olduğunda, bu proteinler çok düzenli dizilimler oluşturur, ancak diğer durumlarda düzensiz lif kütleleri halinde kendiliğinden bir araya gelirler. Amiloid proteinleri, örneğin, Alzheimer ve Parkinson hastalığı hastalarında görülen beyin lezyonlarından sorumlu suçlulardan biridir. Hastaların beyinlerinde bulunan plaklar, binlerce bir araya gelmiş ve bu nedenle çözünmeyen amiloid proteininin birikintileridir. Winder, Briggs ve meslektaşlarının incelediği fosil tüylerin çoğu tamamen eski melanozomlardan oluşuyordu. Tüyler kelimenin tam anlamıyla bir melanozom yığınıydı ve bu durumun tüylü dinozorların renk desenlerini ışık tutabileceğini hemen fark ettiler. Çin'den gelen dinozorlar ve Almanya'dan ikonik 150 milyon yıllık Arche-Apterix litografika üzerindeki sonraki çalışmaları, melanozomların farklı şekillerde olabileceği gözlemiyle başladı, siyah melanin içeren çubuk şeklindeki melanozomlar ve sarıdan kırmızımsı renklere kadar sorumlu melaninlerle dolu küresel melanozomlar. Bununla birlikte, bu gözlemin basitliğine rağmen, bir tüyün rengini belirleme süreci son derece karmaşıktır. Çözünmeyen melanin molekülü o kadar büyük ve karmaşık bir yapıya sahip ki, tek bir biyomolekül olarak izole edilmesi imkansız. Sonuç olarak, bilim insanları polimerik melaninin tam yapısını anlayamıyor ve analitik bir cihazdan elde edilen grafikte tek bir tepe noktası olarak bozulmamış melanini tanımlayamıyorlar. Daha da kötüsü, melanin polimerlerine dahil edilen farklı alt birimlere sahip farklı melanin türleri var. Kükürt içerenler, sarıdan turuncuya ve kırmızıya kadar renklerden sorumlu melaninleri oluşturmak için birleşir. Kükürt içermeyen melaninler ise siyah ve gri tonlarını üretir. Ancak bu bir ya o ya da bu meselesi değil. Günümüzde yaşayan zebra ispinozunun turuncu tüylerinin %25'i kükürt içeren alt birimlerden, %75'i ise kükürt içermeyen alt birimlerden oluşur. Simsiyah saçlar bile %15'e kadar kükürt içeren alt birimler içerir. Aslında, iki farklı melanin türü neredeyse her zaman birlikte bulunur. Paleobiyolog için işleri daha da zorlaştıran bir diğer nokta ise, bu iki pigmentin her birinden birden fazla türün bulunması ve farklı melanin pigmentlerinin farklı oranlarıyla farklı renklerin üretilebilmesidir. Tercih edilen analitik tekniklerden biri, fosil bir tüyün bileşenlerini buharlaştırıp parçalayarak, her benzersiz melanin bazlı renk için teşhis edici bir parmak izi benzeri imza sağlayacak karmaşık polimerik pigmentin küçük parçalarını bulmayı ummaktır. Analizlerin işe yaraması için nicel olması gerekir, sadece hangi alt tiplerin mevcut olduğunu değil, aynı zamanda her melanin alt tipinin tam yüzdelerini de bilmemiz gerekir. İşleri daha da zorlaştıran şey ise analizin tahrip edici olmamasıdır. Kimse hangi renkte olduğunu öğrenmek için yeri doldurulamaz bir örneği yok etmeyecektir. Çok yakın zamanda İsmail Galvan, Kazumasa Vekamatsu ve, ve meslektaşları yaşayan kuşların tüylerindeki melaninlerin farklı alt birimlerinin oranlarını ölçmek için tahribatsız bir yöntem geliştirdiler. Siyah tüylerdeki kükürtsüz alt birimlerin oranının, gri tüylerdeki oranlardan sadece yaklaşık %10 farklı olduğunu buldular. Bu ince fark göz önüne alındığında, çalışmalarının eski ve genellikle bozulmuş derin zaman fosillerinin melaninlerine uygulanması zor olacaktır. Doğanın farklı boyut ve şekillerde melanozom üretme mantığı hala bir gizem olarak kalmaktadır. Renk ile melanozom şekli ve boyutu arasındaki ilişki, melanozomların şekil ve boyutunda çok az varyasyon gösterdiği ve renk hakkında hiçbir bilgi vermediği kertenkele, timsah veya kaplumbağa derisinde geçerli görünmemektedir. Dahası, bazı bilim insanları, melanozom boyutu ve şekli ile tüy rengi arasında sıkı bir ilişki olmasının çok düzgün bir tablo sunabileceğini savunmaktadır. Birincisi, tek bir renkteki mevcut tüylerdeki melanozomların boyut ve şekillerinde büyük bir örtüşme vardır. Ayrıca, bazı tüylerin melanozomlarının içi boş olduğu bulunmuştur. Ancak bu durum yalnızca tüy büyüdükçe ortaya çıkar. Başka bir deyişle, melanozom morfolojisi zamanla değişebilir. Fosilleri incelediğimizde işler daha da karmaşıklaşıyor. Fosil melanozomlarının ölçümleri genellikle korunmuş melanozomlar üzerinde değil, Melanosomlar bozulup kaybolduktan sonra kaya matrisinde kalan izler veya kalıplar üzerinde yapılır. Bu izlerin boyutu ve şekli, fosilleşme sürecinde büzülmeye ve bozulmaya maruz kalabilir. Bu potansiyel zorlukların tamamen farkında olan paleobiyologlar yine de çalışmalarına devam ettiler. Birkaç laboratuvardaki bilim insanları, yaşayan kuşların melanozomlarının şekillerini ve boyutlarını ölçtüler ve bunları tüylerinin bilinen renkleriyle ilişkilendirmeye çalıştılar, bu, paleobiolojinin neontolojik araştırmaları, yaşayan organizmaların incelenmesi neo ve paleo, sırasıyla Yunanca yeni ve eski kelimelerinden gelir, nasıl yönlendirdiğine bir örnektir. Bir çalışmada, bilim insanları 232 farklı yaşayan kuşun çeşitli tür ve renklerdeki tüylerindeki melanozomların şekillerini belirlediler, melanozom şekilleri ve boyutları küçük ve daireselden büyük ve uzun olana kadar değişiyordu. İkinci bir çalışmada ise, 97 farklı yaşayan kuş türünün yanardönür tüylerindeki melanozomlar incelendi. Her iki durumda da melanozomların boyut ve şekillerine ilişkin istatistiksel analizler bu parametrelerin doğru şekilde uygulandığı takdirde renk atamasında kullanılabileceğini göstermiştir. Dinozorların renkleri. Antik dinozorların renklerini anlatan bir esere şimdiye kadar bulunan en önemli fosillerden biri olan 150 milyon yıllık Archaeopteryx'ten daha iyi bir başlangıç noktası olabilir mi? Çoğu bilim insanı kuşların doğrudan atası olmasa da muhtemelen uzaktan akrabası olduğu konusunda hemfikir. Archie Aptrix'in tüyleri vardı, ancak büyük uçuş kasları için bir bağlantı noktası sağlayan büyük, omurgalı sitörnum, göğüs kemiği, bulunmadığı için uçma yeteneğine sahip olup olmadığı belirsizdir. Bununla birlikte, Archie tüylerinin renkli olduğunu biliyoruz. Matt Turchowski ve meslektaşları tarafından yapılan iki ayrı çalışma, Hem bozulmamış fosil melanozomları hem de bunların izlerini içeren nadir bir örneğin analizine dayanarak, Archeaptrix'in %90'dan fazla olasılıkla siyah olduğunu göstermiştir. Paleobiyologlar, soğukkanlı, ektotermik, hayvanlardan sıcakkanlı, endotermik, hayvanlara geçiş sırasında melanozomların boyutlarının ve şekillerinin önemli ölçüde arttığını göstermiştir. Bu iki değişim arasında nedensel bir ilişki var mıydı? Melanosomları metabolik hızlarla ilişkilendiren teoriler olsa da, bu teorileri destekleyecek doğrudan fosil kanıtı yoktur. Bununla birlikte, melanizasyonun uçuşta rol oynadığına dair veriler mevcuttur. Artan melanozom seviyelerinin tüy dayanıklılığı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ve yaşayan kuşlarla yapılan bir çalışmada, Mettüşovki ve işbirlikçileri, beyaz kuşların siyah kanat uçlarının kanadın geri kalanından daha sıcak olduğunu ve bunun sonucunda artan kaldırma kuvveti ve uçuş verimliliği sağladığını göstermiştir. Melanizasyonun kuşlarda uçuşun evriminde rol oynadığını öne sürmek hiç de hayal ürünü değildir. Hem terapodlarla akraba olmayan hem de gerçek kuş olarak kabul edilen diğer dinozorlardaki pigmentasyon çalışmaları, Bu yaratıkların daha önce hayal ettiğimizden bile daha muhteşem olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, Lyoling eyaletindeki Daxish'in bölgesinden çıkarılan Anchornis haksiyi ele alalım. Tamamen tüylerle kaplı, yaklaşık 30 cm uzunluğundaki 155 milyon yıllık bu örnek, çeşitli üç boyutlu şekillere sahip korunmuş melanozomlar içermektedir. Analizler, kuşun gövdesinin gri olduğunu kanatlarının üst yüzeyinin koyu siyah ve beyaz paralel çizgilerden oluştuğunu ve en etkileyici olanı, başının tepesindeki uzun tüy ibiğinin parlak kırmızı olduğunu göstermektedir. Bu bulgudan sorumlu araştırmacılar, kanat pigmentasyonunun bir tür kamuflaj görevi görmüş olabileceğini, kuşun güzel kırmızı ibiği tüylerinin ise cinsel gösteri, kur yapma davranışında bir sinyal olması gerektiğini öne sürmüşlerdir. Aynı derecede etkileyici olan bir diğer canlı ise, yine Çin'den gelen, 161 milyon yıllık, içi boş kemikli ve tüylü, kuş benzeri bir teropod olan Keong Juji'dir. Kafatasında tüylerle kaplı kemikli bir tepesi vardı. Tepe tüylerinin melanozomları taramalı elektron mikroskobunda incelendiğinde, yassı, pankek şeklinde ve paralel katmanlar halinde düzenlenmiş oldukları görüldü. Genellikle renk dizisinden sorumlu olduğu bilinen melanozomların şekillerinden farklı olarak, bu benzersiz şekilli melanozomların işlevi bir gizemdi, ta ki günümüzde yaşayan sinek kuşlarının tüylerinin parlak yanar dönerliğinin benzer şekilli melanozomlar tarafından üretildiği keşfedilene kadar. Keong Juji'nin başındaki ve tepesindeki yanar döner tüyler, bilinen en eski yanar döner dinozoru belgeliyor. Ancak tüysüz dinozorların bile renkli olduğu anlaşılıyor. Günümüz organizmalarında termoregülasyon ve davranışta deri pigmentasyonunun rolü hakkında bildiklerimiz göz önüne alındığında, deri renginin 100 milyonlarca yıldır var olduğunu varsaymalıyız. Örneğin, yırtıcı terapodlardan ziyade triceratops'a daha yakın akraba olan, iki otçul arasında 10 milyonlarca yıl fark olmasına rağmen, devasa otobur borealopelta mark miçelliği ele alalım. Kanada'nın Alberta eyaletinde keşfedilen 120 milyon yıllık bir B, Mark Michelli fosilinin epidermisi, ince bir organik madde tabakası olarak korunmuştu. Ne yazık ki, melanozomlar korunmamıştı. Bununla birlikte, Alberta'daki durum helerdeki Royal Tyrrell Müzesi'nde çalışan Kelep Brown, Sarı, turuncu ve kırmızı renklerden sorumlu olan Feomelanin adı verilen bir melanin türünün teşhis edicisi olduğu kanıtlanan melanin pigmentinin küçük bir parçasını tanımlayabildi. Brown ve meslektaşlarının yaptığı analizler, dinozorun vücudunun kahverengi, kırmızı bir sırtın altında daha açık kırmızı renkte iki paralel yatay bölgeye sahip olduğunu gösterdi. Devasa, zırhlı boynundan çok sayıda büyük siyah diken sırası çıkıyordu. Bu tür renkler, hayvanın arka plana karışmasına yardımcı olan renk desenleri olan karşıt gölgelendirmenin bir örneğidir. Ancak Boreal Opelta Mark Michelli 4,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 1130 kilogram ağırlığındaydı. Hangi yırtıcılardan saklanmaları gerekiyordu? Filler gibi günümüzde yaşayan en büyük kara memelilerinin karşıt gölgelendirmeye ihtiyacı yoktur. Sadece boyutları yeterli bir savunma sağlar. Ancak Kretase dönemi, muhtemelen şimdiye kadar var olmuş en büyük ve en korkunç yırtıcılarla doluydu. Boreal Opelta Mark Miçelli ile aynı dönemde Kuzey Amerika'da yaşayan yırtıcı teropod Akrojandozoris, Tyrannosaurus Rex'ten biraz daha küçük olmasına rağmen, pigmentli otçulun 6 katı büyüklüğündeydi. Boreal Opelta Mark Miçelli'nin zırhlı plakaları ve uzun, keskin dikenleri vardı. Ancak muhtemelen tamamen sorunlardan kaçınmayı tercih ediyordu. Arka plana karışma taktiği, dinozorlar tarafından yumurtalarını korumak için de benimsenmiş gibi görünüyor. Bu son keşif, 40 yıldan fazla önce gerçekleşen ünlü bir buluş sayesinde mümkün oldu. Jack Horner, Princeton Üniversitesi'nde hazırlık öğrencisiydi. Ancak her yıl iyi arkadaşı Montana'nın Red kasabasındaki lise öğretmeni Bob Macale ile yazlarını saha çalışması yaparak geçirirdi. 1978'de Horner, Montana'nın BYNUM kasabasındaki T-Rex Age Shop'u ziyaret ettiğinde açıkça bir dinozor yavrusuna ait bir örneğin varlığından haberdar oldu. Horner ve Makela daha sonra, 77 milyon yıllık ördek gagalı bir dinozor olan Maya saura Peeblesorum'un ve yuvasının, düzinelerce yumurta ve yavru içeren metre genişliğinde krater şeklinde bir toprak yığınının tanımını yayınladılar. Bu, ebeveyn bakımını açıkça gösterdiği için çığır açan bir keşifti, yumurtalar sadece bırakılıp güneşin ve şansın yavruları kurtaracağı varsayımıyla terk edilmemişti. Cevaplanmamış kalan bir soru ise dinozor yumurtalarının renkli olup olmadığıydı. Yumurta bırakan tüm omurgalılardan yalnızca kuşlar renkli yumurta üretir. Desenler veya benekler içeren pigmentasyonun, yumurtaları kamufle etmeye ve yuvayı yırtıcılardan korumaya yardımcı olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Yaşayan kuşların yumurtalarındaki pigmentler iyi bir şekilde karakterize edilmiştir. Esasen iki pigment vardır, yapısı hemoglobinde bulunan porfirine benzeyen protoporfirin ve biliverdin. İnsanlarda ve diğer omurgalılarda biliverdin, yaşlanan kırmızı kan hücrelerindeki hemin bir parçalanma ürünüdür ve sonuç olarak yapısal olarak porfirine benzer. Yapısal benzerliklerine rağmen, bu pigmentlerin farklı kombinasyonları kuş yumurtası pigmentasyonunun çeşitliliğini açıklar. Kuşların doğrudan kuş dinozorlarından türediği göz önüne alındığında, bu dinozorlarında pigmentli yumurtaları var mıydı? Eğer öyleyse, yumurta pigmentasyonu ne zaman evrimleşti? Horner'ın keşfinden 40 yıl sonra, Jasmina Vieman ve meslektaşları bir cevap verebildiler. Vieman, Bonn Üniversitesi'ndeki lisans eğitiminden beri moleküler paleobiolojiye büyük ilgi duyuyordu. Hem lisans hem de yüksek lisans öğrencisi olarak paleobiyolog P. Martin Sander ile çalışarak, Raman spektroskopisi de dahil olmak üzere en son analitik tekniklere aşina oldu. Wyman'ın ilgi alanları ve uzmanlığı Derek Briggs'in dikkatini çekti. Briggs'in laboratuvarında yüksek lisans öğrencisi olarak Wyman'ın uzmanlığı, daha önce de belirtildiği gibi, Tuli canavarının bir omurgalı olduğunun gösterilmesi de dahil olmak üzere birçok önemli buluşa yol açtı. Viemann ve meslektaşları, eski pigmentleri tespit etmek amacıyla kuş ve kuş olmayan dinozor yumurta kabuklarını incelemek için Raman spektroskopisi kullanmaya karar verdiler. Analitik tekniklerini optimize etmek için canlı kuşlardan alınan yumurtaları kontrol grubu olarak kullanmanın yanı sıra, Yale Üniversitesi'ndeki Peabody Doğa Tarihi Müzesi ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden çok çeşitli fosil yumurtaları da inceleyerek, dinozor yumurtalarının gerçekten renkli olduğunu gösterebildiler. İnceledikleri 14 fosil dinozor yumurtasının çoğunda, canlı kuşlarla aynı pigmentler bulunuyordu. Dinozor yumurtalarının farklı yaşları göz önüne alındığında, araştırmacılar yumurta pigmentasyonunun ilk olarak kuş olmayan dinozorlarda, Belki de yaklaşık 150 milyon yıl önce evrimleştiğini tahmin edebildiler. Renkli yumurta kabukları, açık, gömülü olmayan, yuvalara sahip organizmaların bir özelliği gibi görünüyor. Kamuflaj görevi gören pigmentasyon, avlanmaya karşı koruma sağlarken, biomineralize kabuklar susuzluğa karşı koruma sağlar ve kuluçka için gerekli yapısal desteği sağlar. Dinozor vizyonu Eğer dinozorların parlak renkli tüyleri ve renkli yumurtaları olsaydı, renkleri görebildiklerini varsaymak mantıklı olurdu. Peki dinozorlarda renk görme yeteneğine dair herhangi bir fiziksel kanıt var mı? Kuşların mükemmel renk görme yeteneğine sahip oldukları biliniyor, hatta bizden daha iyi. İnsanların görebildiği en kısa ışık dalga boyları olan morlar yaklaşık 400 nanometre uzunluğundayken, Kuşlar çok daha kısa ultraviyole dalga boylarındaki renkleri görebilir. Dinozor gözünün hangi renkleri görebildiğini bilmenin bir yolu var mı? Gengo Tanaka ve meslektaşlarının yakın zamanda yaptığı araştırmalar, en az bir antik teropodun modern kuşlarınkine benzer bir görüşe sahip olduğunu gösterdi. Dinozor, hem dişleri hem de pençeli parmakları olan kanatları olan antik kuş benzeri teropodlar grubunun 120 milyon yıllık bir üyesiydi. Bu fosilin gözünden küçük bir parça çıkarılıp taramalı elektron mikroskobuyla incelendiğinde, sadece koni hücreleri görünür olmakla kalmadı, aynı zamanda permineralize yağ damlacıkları içerdiği de tespit edildi. İtiraf etmeliyim ki, Tanaka'nın çalışmasını ilk okuduğumda yağ damlacıklarını okudum, permineralize, yağ damlacıklarını değil ve aklımda korunmuş koniye özgü antik pigmentlerin bir dizisi canlandı. Ne yazık ki, mineraller pigmentlerin yerini almıştı. Renk görme yeteneği retinadaki koni hücreleri tarafından sağlansa da, bu yapılar memeliler ve kuşlar arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. Her kuş koni hücresinde, hücrenin tepesindeki ışığa duyarlı proteinleri hücrenin tabanındaki nöronal sinepsten ayıracak şekilde yerleştirilmiş büyük bir yağ damlası bulunur, İnsan koni hücrelerinde yağ damlasına benzer bir şey yoktur. Canlı organizmalarda karoten benzeri pigmentler bakımından zengin olan yağ damlacıkları, farklı ışık dalga boylarını emer. 5 farklı koni hücresi türü vardır ve her biri farklı bir karoten benzeri pigment içeren bir yağ damlasına sahiptir ve her biri kendine özgü ve dar bir ışık spektrumunu iletir. Sonuç olarak, farklı koni türlerinin farklı renklerde yağ damlacıkları vardır. Tanaka, günümüzde yaşayan serçe, tavuk ve bıldırcınların gözlerindeki koni hücrelerinde bulunan yaklaşık 1000 yağ damlacığını ölçerek, yağ damlacıklarının çapının koni hücrelerindeki pigment türüyle ilişkili olduğunu belirledi. Bıldırcın gözünde, en küçük damlacıklar ultraviyole ışığı iletirken, orta büyüklükteki damlacıklar mavi, sarı ve yeşil ışığı, en büyük damlacıklar ise kırmızı ışığı iletiyor. Tanaka ayrıca, fosil dinozor gözündeki yağ damlacıklarının çaplarının 10 kattan fazla değiştiğini de buldu. Bu, dinozorların çoğu modern kuştan daha geniş bir renk yelpazesini görebildiğini mi gösteriyor? Bu tür bir bulguyu yorumlarken, bir paleobiyologun aklına ilk gelen şey, ölümün, gömülmenin, korunmanın ve sıkıştırmanın fosilleşmiş yağ damlacıklarının boyutuna etkisidir. Fosilleşme süreçlerini doğada meydana geldikleri gibi tam olarak kopyalamaya çalışmanın imkansızlığı birçok araştırmacının baş belası olmuştur, derin zaman fosillerinin oluşumunu incelerken hangi kontrol deneyleri kullanılır? Bazı bilim insanları, zaman içinde bozulmayı yeniden üretme girişimlerinde büyük çaba sarf etmişlerdir. Örneğin, Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'ndeki Mary Schweitzer'in laboratuvarı, Kuş tüylerini 17 yıl boyunca kuma gömdü ve ardından analiz için çıkardı. Ancak bu, kadroya atanmak için çalışan bir yardımcı doçentin yapabileceği bir deney değildir. Belirsizlikler göz önüne alındığında, Tanaka ve meslektaşları yorumlarında takdire şayan bir şekilde muhafazakar davrandılar ve sadece dinozorun, belki de eşinin renkleri de dahil olmak üzere, geniş bir renk yelpazesini algılayabildiği sonucuna vardılar. Antik biyomoleküllerin bilimi ilerledikçe ve ek dinozor renk desenleri belgelendikçe, dinozorların üç boyutlu modellerinin yapımına çok renkli tüyler de dahil edilecek. Hem paleobiyologlar hem de sinema severler, dinozorların gerçekten nasıl olduklarına dair daha doğru ve heyecan verici, temsillerine erişebilecekler. Bu gelecekteki çalışmaların çoğu pigmentlere dayanacak olsa da, deyim yerindeyse, bir işi yapmanın birden fazla yolu vardır. Roy Vogelius ve meslektaşları, Çin'de toplanan fosil kuş konfuci ısırnis bakır dağılımının, fosilin tüylerden oluşan kısımlarıyla örtüştüğünü fark ederek benzersiz bir gözlemde bulundular. Bakır, fosil tüylerini tanımlamak için bir gösterge olarak kullanılabilir mi? Bu ilginç bir soru ve bizi nispeten az takdir edilen bir antik biyomolekül grubu olan biyometallerin incelenmesine götürüyor. 6. Antik biyometaller Metalleri genellikle biyomolekül olarak düşünmeyiz. Biyomolekülleri genellikle karbon, hidrojen, oksijen ve çeşitli diğer elementlerin birçok birbirine bağlı atomundan oluşan büyük yapılar olarak anlarız. Örneğin, tek bir hemoglobin molekülü, 4 demir atomu hariç, 8456 atoma sahiptir. Ancak sadece 2 atomdan oluşan bakır sülfür, kus, de bir moleküldür. Çoğu metalin tek tek atomları nadiren serbest halde bulunur, yani genellikle başka bir şeye bağlıdırlar. Ve bu başka şey canlı bir organizmanın parçası olduğunda, metal bir biometal haline gelir. Dünya metallerinin canlı organizmalardaki biyomoleküllerde bağlı olan yüzdesi yok denecek kadar azdır. Ancak bu biometaller olmadan yaşam var olamazdı. Biometaller, hemoglobin içindeki demir ile. Birçok eklem bacaklı ve yumuşakçada bulunan mavi hemosiyaninler, içindeki bakır ile ve klorofil, içindeki magnezyum ile, gibi fotosentetik moleküller gibi solunum pigmentlerinin kritik bileşenleridir. Ayrıca biyometaller içeren binlerce protein de vardır. Örneğin, hem sklerotizasyonda hem de melanin sentezinde ilk reaksiyona aracılık eden enzim olan tirozinaz, aktivitesi için gerekli olan iki bakır atomu içerir. Bu tür proteinlere metaloproteinler denir ve bunların incelenmesine metalomik denir. Antik biyometallerin antik yaşamın incelenmesinde faydalı bir rol oynaması için, metalin yerinde bulunması gerekir. Başka bir deyişle, fosilin içindeki belirli bir kısım veya yapıyla sınırlı olmalıdır, organizma hayattayken bulunduğu aynı yapıda. Eğer demir, kanla dolu sivrisineğin baş, kanat ve bacaklarında, şişmiş karın bölgesinde bulunan seviyelerle aynı miktarda bulunmuş olsaydı, kan kalıntılarının korunduğu sonucuna varmak imkansız olurdu. Bir kayada dağınık, lokalize olmayan metalin tespiti tek başına hiçbir değer taşımaz, Rio Tinto madencilik şirketi değilseniz. Neyse ki, fosilin çok fazla miktarda metal içermesi gerekmez. Modern analitik teknikler, genellikle milyonda birkaç parça kadar az miktarda biyometali tespit edebilir. Ve bu teknoloji Smithsonian'da kolayca mevcuttur. Metal çeneler, yaklaşık 600 çalışanı ve aynı sayıda gönüllüsüyle Ulusal Doğa Tarihi Müzesi, tek bir çatı altında çok çeşitli bilimsel disiplinleri barındırıyor. Herhangi bir günde, antropolojiden zoolojiye kadar çeşitli konuları ele alan çok sayıda bölüm semineri ve dergi kulübü, binadaki herkesin katılımına açık. Bir sonraki iyi fikrin nereden geleceğini asla bilemeyeceğimiz için, müzedeki birçok bilim insanı gibi ben de kendi araştırma ilgi alanlarımla ilgisiz gibi görünen konularda seminerlere katılmayı iyi bir uygulama olarak görüyorum. Bu alışkanlığım sonucunda, o zamanlar Illinois Üniversitesi, Urbana Champagne'de yüksek lisans öğrencisi olan Frederick Larrabe tarafından verilen, kapan çeneli karıncalar hakkında bir seminere katıldım. Bu yırtıcılar, yiyecek ararken büyük çenelerini, mandibulalarını, sonuna kadar açık tutarlar ve çenelerindeki duyu tüyleri aracılığıyla temas algıladıklarında, inanılmaz bir hızla, saniyede 210 fit, yaklaşık 64 metre kadar hızla çenelerini kapatırlar. Hız rekorunu ise Dracula karıncası Maestroium camia saniyede 295 fit, yaklaşık 89 metre ile elinde tutuyor. Seminer sırasında Larabe, bazı karıncaların çenelerinin çinko ile sertleştiğinden bahsetti. Bunu söylediği anda, deyim yerindeyse bir aydınlanma yaşandı. Belki de çinko, bir metal olarak, daha kararsız bir organik biyomolekülden daha iyi bir şekilde derin zaman fosillerinde korunabilir. Eski bir böceğin çenesinde çinko bulabilir miyiz? Literatür taraması, bilim insanlarının böcek çenelerinin metal bazlı sertleşmesi hakkında on yıllardır bilgi sahibi olduğunu ortaya koydu. Sadece çeneler değil, pençeler ve yumurta bırakma organlarının, büyük yaban arılarında iğneye dönüşmüş yumurta bırakma yapıları, uçları da çinko ilavesiyle güçlendiriliyor. Müzenin veri tabanında yapılan bir arama, Çeneleri güzelce korunmuş bir dizi fosil böceği ortaya çıkardı. Bir fosil kın kanatlı böceği, Staphylinidae familyası, seçtim ve kontrol olarak kullanmak üzere günümüzde yaşayan kın kanatlı böceklerin bazı iğnelenmiş örneklerini ödünç almak için entomoloji bölümüne gittim. Fosil kanla dolu sivrisineğin karnındaki demirin tanımlanmasında yaptığım gibi, müzenin mineral bilimleri bölümünden Tim Rose ile iletişime geçtim. Tim'in bireysel elementlerin tanımlanması ve nicelendirilmesindeki teknik uzmanlığının, Çinko'nun 46 milyon yıl boyunca yerinde kalıp kalmadığını belirlememize olanak sağlayacağını umuyordum. Tim, nispeten yüksek enerjilerde bile yalnızca birkaç mikron derinliğe nüfuz eden, tahribatsız bir X ışını demeti kullanarak, mevcut örneklerin yanı sıra fosil atalarını da analiz etti. Beklendiği gibi, mevcut örneklerin bir kaçının çenelerinde Çinko bulundu. Çenenin uç kısmı, küçük azı dişlerinin bulunduğu bölge, tabanındaki keskin dişler ve çenenin kesici kenarı, Çinko'nun en çok yerleştiği yerlerdi. Tim analizini yaparken, aklıma ister istemez, dişleri çelikle kaplı olan, Moonraker ve The S.P.Y. Who Loved Me filmlerindeki Bond kötü adamı Jaws geldi. Fosil böcek analiz edildiğinde, mevcut böcekte bulduğumuza benzer bir çinko dağılımı bulduğumuz için heyecanlandık. Metal, çenenin keskin iç kenarı boyunca ve çenenin tabanındaki dişlerde mevcuttu. 46 milyon yıllık bir böcek çenesinde korunmuş olan çinko sertleştirici madde, bilinen bir işlevi olan eski bir biyomolekülün bu durumda bir biyometalin yeni ve değerli bir örneğiydi. Bilimsel keşifler neredeyse her zaman daha fazla soruya yol açar. Çinko, çenelerin uçlarında ve kenarlarında nasıl yerinde tutuluyor? Çeneye özgü bir çinko bağlayıcı protein var mı? Melanin, çeşitli metalleri bağladığı biliniyor, pigment başka bir işlev daha yerine getirip çene sertleştirici metaller için bir iskelet görevi görebilir mi? Ya da çeşitli metalleri bağladığı bilinen kitin, fosil çenedeki çinkonun korunmasından sorumlu olabilir mi? Ne yazık ki, yaşayan böceklerin çenelerindeki çinko lokalizasyonu hakkında, hele ki 46 milyon yıllık fosillerde, neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Bu soruyu cevaplamak için çok fazla ek çalışma gerekecek ve fosil böceğin çenelerinin çıkarılması, öğütülmesi ve özütlenmesi gerekecek, bu da neredeyse hiçbir bilim insanının onaylamayacağı bir uygulama. Kelvert Denizcilik Müzesi'ndeki bir seminerde, el kaldırma yöntemiyle şu soruları sordum, kimler anında analiz yapmamızı sağlayacak tahrip edici örnekleme yöntemini destekliyor? Kimler ise yeni, tahrip edici olmayan teknikler geliştirilene kadar beklememiz gerektiğini düşünüyor? Anında analiz girişimini destekleyen tek bir el bile kalkmadı. Geçmişe ışık tutmanın ötesinde, antik çene kemiği çinkosu üzerine yapılan çalışmalar günümüz dünyasında pratik uygulamalara sahip olabilir. Son 1 milyar yıl içinde doğa, modern bilimin protein kimyası konusundaki gelişmiş bilgisiyle bile asla tasarlayamayacağımız çok sayıda sıra dışı protein üretti. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Markus J., bu ehlerin laboratuvarı gibi çeşitli laboratuvarlar, ticari amaçlar için yapay biopolimerler üretmek amacıyla doğanın şablonlarını kullanmaya ve hatta geliştirmeye çalışıyor. Örneğin, bu ehlerin laboratuvarı, bir deniz solucanı olan Nereis'in çenesindeki çinko bağlayıcı bir proteini inceledi. Proteinin sentetik bir versiyonunu oluşturmayı başardılar ve proteinin agregatlarının çinko varlığında daha kompakt hale geldiğini gösterdiler. Metallerin proteinlerle etkileşiminin birçok yolunu anlamamız, önemli tıbbi uygulamalara sahip olabilir. Bu ehlerin laboratuvarı, yeryüzündeki en ilginç doğal liflerden biri olan örümcek ipeğini de araştırdı. Bazı yönlerden çelikten daha güçlü olan örümcek ipeği uzun zamandır ilgi çekiyor. Yaklaşık 20 yıl önce, Nexia Biotechnologies adlı Kanadalı bir biyoteknoloji şirketi, Sugar ve Spice adlı iki transgenik keçinin sütünde rekombinant örümcek ipeği üretebildiklerini açıkladığında büyük bir basın ilgisi gördü. Şirket sonunda iflas etti. İpek proteinini üretebiliyorlardı ancak bilim insanları bir örümceğin arkasında bulunan ipek üretim tesisinin nasıl kopyalayacaklarını bulamadıkları için bunu ticari bir ürüne dönüştüremiyorlardı. Ancak son 20 yılda bu alanda ilerleme kaydedildi. İpek artık hem bakterilerde hem de bitkilerde sentezlenebiliyor. Hatta Japonya'da Spiber adlı bir şirket, büyük miktarlarda Recombinant ipek lifi fi üretilebilen ticari bir süreç geliştirdi. Şirketler ayrıca transgenik ipeğin uygulaması konusunda daha gerçekçi hale geldi. 1960'lı yılların çizgi romanlarında resmedilen ipekten yapılmış kurşun geçirmez yelekler ve ipek kablolarla desteklenen köprüler, Yerini bitki bazlı sosisler için kullanılan ipek kılıflara bıraktı. Metalik ve metalik olmayan işaretleyiciler. Derin zaman fosillerinde metallerin ve diğer elementlerin atomlarının lokalizasyonu, eski organizmalar hakkında birçok farklı türde önemli bilgi sağlayabilir. Filogenetik, davranışsal, fizyolojik, evrimsel ve anatomik. Örneğin, omurgalı fosillerinde fosforun görselleştirilmesi, kemik iskeletlerinin son derece ayrıntılı bir haritasını sağlayabilir. Birleşik Krallık'taki Manchester Üniversitesi'ndeki disiplinler arası eski yaşam merkezinden Roy Vogelius'un ekibi tarafından yapılan bir çalışma, Colorado'daki Green River Formasyonu'ndan toplanan eşsiz, 50 milyon yıllık bir sürüngeni içeriyordu. Örnek, deriden başka hiçbir şeyden oluşmuyordu kolayca görülebilen hiçbir kemik korunmamıştı bu, çoğu fosilleşme vakasında normalde olanın tam tersiydi. Organizmanın tüm derisi sağlam olmasına ve yüzeyinde belirgin pul benzeri desenler görülebilmesine rağmen, taksonomik bir tanımlama yapılabilecek çok az morfolojik bilgi vardı. Ta ki fosil, büyük ölçüde kalsiyum fosfattan oluşan kemik için kolayca tespit edilebilen bir belirteç olan fosfor elementi için analiz edilene kadar. Analizler, sürüngenin iskeletinin kemiklerinin fosilleşmeden önce çözündüğünü doğruladı, kertenkelenin kemiklerinden hiçbir iz kalmamıştı. Bununla birlikte, diş miğnesinin kemiğe göre çözünmeye daha dirençli olması nedeniyle korunmuş olan 14 ila 16 dişten oluşan iki takım görülebiliyordu. Diş yapısı, nispeten uzun ve dar bir çeneyi gösteriyordu. Bu gözleme dayanarak, Vogelius ve meslektaşları kertenkeleyi, Günümüzde Çin ve Vietnam'da yaşayan tek bir türü içeren Şini sürüngen ailesine dahil edebildiler. Fosfor elementinin diş ve kemik bulmak için kullanılması, eski biyomolekül araştırmalarında standart bir uygulama haline gelmiştir. Bununla birlikte, bu, hem metalik hem de metalik olmayan elementlerin fosil organizmaların anatomisini aydınlatma potansiyelinin yalnızca küçük bir bölümünü temsil etmektedir. Maria M.C. Namara ve meslektaşlarının yakın zamanda yaptığı bir çalışmada, çinko, bakır, demir, kükürt, manganez ve titanyum elementlerinin dağılımı hem günümüzde yaşayan hayvanlarda hem de fosillerde belirlenmiştir. Örneğin, günümüzde yaşayan kuşlarda ve memelilerde dalağın karaciğere göre demir açısından zengin olduğunu göstermişlerdir. İspanya'daki Miosen Libros fosil bölgesinden elde edilen Pelophilix Puey kurbağa larvaları incelendiğinde ise, elementlerin bazılarının, ancak hepsinin değil, dokuya özgü bir lokalizasyon gösterdiği görülmüştür. Örneğin, çinko gözde, notokorda ve kuyruk kaslarında yoğunlaşmıştır. Anatomi, ayrıca, eski biyometaller ve ilgili elementlerin anlamamıza yardımcı olduğu yaşamın birçok yönünden sadece biridir. Kalgeri Üniversitesi'nden David Teril ve meslektaşlarının yakın zamanda yaptığı bir çalışmada, farklı bir element olan kükürtün lokalizasyonu, bilinen en eski omurgalı fosillerinden bazılarının evrimine ışık tutmak için kullanılmıştır. Konodontlar, 1856'da ilk keşfedilmelerine rağmen, Diğer organizmalarla olan filogenetik ilişkileri hakkında hala nispeten yetersiz bir anlayışa sahip olduğumuz için paleobiyologlar arasında kötü şöhrete sahiptir. Küçük diş sıralarına benzerler, çoğu birkaç milimetreden daha kısadır. Fosiller arasında oldukça yaygındırlar, neredeyse 200 farklı cins adlandırılmıştır ve 300 milyon yıllık bir süre boyunca, yaklaşık 525 ila 210 milyon yıl önce, yaşamışlardır. Sonunda, Triyas ve Jura dönemleri arasındaki sınırı belirleyen büyük yok oluş olayında ortadan kayboldular. Paleobiyologlar onları öncelikle farklı konodont türlerinin farklı jeolojik çağlardaki kayalar için işaretleyici görevi görmesi nedeniyle değerli bulmaktadır. Ancak bunların tam olarak ne olduklarını hala bilmiyoruz. Omurgalı oldukları konusunda herkes hemfikir, özellikle de Derek Briggs ve meslektaşlarının yaklaşık 40 yıl önce İskoçya'nın Edinburgh kenti yakınlarında konodont benzeri dişlerden ve ait oldukları küçük yılan balığı benzeri organizmadan oluşan bir fosil keşfetmelerinden beri. Ancak bugün bile, konodontların evrim ağacındaki yeri konusunda görüş ayrılıkları var. Lamprey ve halk çeneleri yoktur ve diş yerine, boynuz, toynak, tırnak, Saç ve tüylerden sorumlu olan aynı protein türü olan keratin proteininden yapılmış topuz benzeri yapılara sahiptirler. Konodontlarında çenesi yoktu, ancak dişlerinin büyük ölçüde bizim dişlerimizdeki ve diğer tüm çeneli omurgalılardakine benzer bir kalsiyum fosfat mineralinden oluştuğu gösterilmiştir. Bu farklı grupların evrimsel ilişkileri konusunda bir fikir birliği yoktur, hem DNA dizisi verileri, yaşayan türlerden, hem de morfolojik veriler, rakip teorileri desteklemektedir. Teril, konodontlarda kükürt varlığını inceledi. Mantığı basitti, keratin proteini, ağırlığının yaklaşık %4'ü kadar kükürt içerir. Örneğin, saçın yanması neden bu kadar kötü bir kokuya neden olur, omurgalıların saçı keratin maddesinden oluşur ve yandığında kükürtün oksidasyonunun kokusunu alırız. Teril keratin arıyordu. Ancak incelediği konodont dişlerinin 260 ve 465 milyon yıl yaşında oldukları ve proteinlerinin korunmadığını biliyordu. Protein korunmamış olsa bile, belki de kükürtün, tıpkı fosil böcek çenesinde çinkonun korunması gibi, korunmuş olabileceğini varsaydı. Kükürtü, eski keratinin varlığı için bir gösterge olarak kullanmaya karar verdi. Ve buldu, incelediği konodont fosillerinin yaklaşık %0,2'si kükürtten oluşuyordu. Teril, konodont filojenisi tartışması için önemli olan iki ek gözlemde bulundu. İlk olarak, kükürtün sadece pirit, demir sülfür, gibi bir mineral olarak bulunmadığını belirledi, bunun büyük bir kısmının organik maddeye bağlı olduğu görülüyordu. Daha sonra kükürtü konodont dişinin içinde lokalize edebildi. Mikroskopi, dişlerin içinde çok sayıda halka benzeri tabakanın varlığını gösterdi, bu da dişlerin kalsiyum fosfat içeren kısımlarının büyümesinin bir göstergesiydi. Her dişin ortasında, kükürtün en genç tabakalar arasında yoğunlaştığını buldu. Teril, kükürtün her genç konodont dişinin merkezindeki bir keratin iskeletinin kalıntısı olduğunu varsaydı. Kükürtün varlığıyla öne sürülen keratinin olası varlığı, terili, Mineralleşmiş dişlerin varlığına rağmen, konodontların çeneli omurgalılardan ziyade lamprey ve hagfish'e daha yakın akraba olduğu sonucuna götürdü. Biometaller, eski yaşamın renk desenlerini anlamamıza da yardımcı oluyor. Örneğin, Roy Vogelius'un laboratuvarından yapılan çalışmalar, soyu tükenmiş erken kuşların ve tüylü dinozorların renk desenlerini yeniden oluşturmamızı sağladı. Vogelius ve meslektaşları, Çin'de toplanan fosil kuş Confuciusornis Sanktis'taki bakır dağılımının, fosilin tüylerden oluşan kısımlarıyla örtüştüğünü fark ettiler. Diğer fosil kuş tüyleri incelendiğinde de benzer sonuçlar elde edildi. Anlaşıldığı üzere, polimerik pigment melanin, balıklar, deniz yılanları ve konodontlar arasındaki ilişkilerin birçok farklı yorumunu bağlayabiliyor. Çinko, kalsiyum ve bakır dahil olmak üzere metaller. Aslında, çapraz bağlı melanin polimerindeki bakır yüzdesi, toplam ağırlığının %6'sına kadar çıkabilir. Bu çok büyük bir miktardır karşılaştırma için, demir hemoglobinin ağırlığının sadece %0,33'ünü oluşturur. Metaller melanin varlığının bir göstergesi olarak işlev görebilir mi? Bağlama bağlı gibi görünüyor. Örneğin, bitkiler melanin üretmese de, Vogelius'un grubu, Fosil bir yapraktaki bakır dağılımının yaprağın neredeyse mükemmel bir kopyası olan bir görüntü sağladığını göstermiştir. Bununla birlikte, tüylü bir dinozor bağlamında, eski bakır, melanin bazlı pigmentasyonun alanlarını doğru bir şekilde ortaya çıkarıyor gibi görünmektedir, ancak renklerini mutlaka göstermez. Vogelius ve meslektaşları, fosil yapraklardaki bakır hakkındaki ilk gözlemlerinin ardından, Bitkilerin metalomları üzerine daha ayrıntılı çalışmalara başladılar. İlk olarak günümüzde yaşayan bir Amerikan tatlı sakız ağacının yapraklarındaki bakır, nikel ve çinko da dahil olmak üzere çok sayıda metalin dağılımını analiz ettiler. Diğer laboratuvarlar tarafından yapılan önceki çalışmalar, çeşitli söğüt ağacı türlerinin metalleri ağacın yapraklarının tırtıklı kenarlarının en uçlarında biriktirdiğini göstermişti ve Vogelus'un çalışması Tatlı sakız ağaçlarında da benzer bir durum buldu, yapraklarının uçlarında çok yüksek konsantrasyonlarda çinko, bakır, manganes ve nikel içeriyorlardı. Bitkiler, yapraklarının kırılgan ve açıkta kalan uçlarını metallerle güçlendirmeye mi çalışıyorlardı? Bu durumda hayır. Bitkiler, fazla toksik metallerden kurtulmak için onları yaprakların tırtıklı uçlarında izole edip depolayan mekanizmalar geliştirmişlerdir. Bazı durumlarda, aslında onları dışarı atarlar. Vogelius, bu aynı olayın 50 milyon yıl önce de var olduğunu gösterdi. O ve meslektaşları, Vivaming'deki Green River formasyonundan toplanan fosil Pilatenus Wyomingcis'in, nesli tükenmiş bir çınar ağacı türü, yapraklarının tırtıklı kenarlarının uçlarında yüksek bakır konsantrasyonları tespit ettiler. Bir güve larvasının yoğun otçulluğuna maruz kalmış farklı bir fosil yaprakta, eski biyometallerin varlığı, böceğin ölümünü belgelemeyi mümkün kıldı. Böcek, entomologların iskeletleşme olarak adlandırdığı bir süreçte, yaprağın birçok damarı arasındaki boşlukları dolduran yumuşak dokuyu yemişti. Tüm organizmalar gibi, ne kadar çok yerseniz o kadar çok dışkılarsınız ve bu özel larva da oldukça iştahlıydı. Larva, böcek dışkısı için kullanılan kibar bilimsel terim olan üç kıvrımlı iz bıraktı. Tüm bahçıvanların bildiği gibi, tırtılların iştahı çok açıktır ve bir yaprağın tamamını tüketmeleri uzun sürmez. Vogelius ve ekibi, yaprağın metallerinin dışkıda yoğunlaştığını buldu. Bakır ve diğer metaller için analiz edildiğinde, dışkı izleri yaprağın iskeletleşmiş kısımlarına karşı kolayca göze çarpıyordu. Tırtılın bağırsakları tarafından işlenmiş olan dışkı, şüphesiz böceğin bağırsak hücrelerinden ve salgılarından kalan DNA ve protein kalıntılarını içerir. Soyu tükenmiş bir kelebeği fosilleşmiş tırtıl dışkısından klonlamak, Kanla dolu bir sivrisineğin fosilinden dinozorları klonlamak kadar ilgi çekici olmasa da, teorik olarak mümkündür, ancak DNA'nın günümüze kadar olan uzun yolculuğu sağlam bir şekilde atlatması pek olası değildir. Peki ya hedefimizi daha küçük bir şeye indirirsek ve nispeten genç fosil dışkısını incelersek ve daha kararsız DNA yerine proteini hedef alırsak, dışkıyı üreten böcek türünü belirlemek mümkün olur mu? Hala zorlu bir görev, ancak proteinler eski biyomolekül araştırmalarının önemli bir odak noktasıdır ve eski proteinler alanındaki araştırmacıların zaten başardıklarını düşündüğümüzde, önerdiğimiz deney belki de o kadar mantıksız görünmeyecektir. 7. Proteinler ve Proteomlar 1935 yılında Alman paleontolog Gustav von Koyneisfeld, Hong Kong'da eczaneden eczaneye dolaşarak, halk tıbbında kullanılmak üzere satılan ejderha dişleri dolu kapları inceledi. Bu tam olarak saha çalışması değildi, ancak oldukça verimli oldu. Bir eczanede, Von Cohen-Eisfeld daha önce hiç görmediği türden bir diş satın aldı. Bu diş bir primata, bir otçabağa aitti. Ancak hem büyüklüğü, çok büyüktü, hem de morfolojisiyle benzersizdi. Daha sonra bu dişi, yeni bir hominid türü olan Gigantopithecus blacki'nin tanımının temeli olarak kullandı. O zamandan beri maymunun boyutunu hesaplamak için yeterli sayıda başka diş ve birkaç kısmi çene kemiği bulundu, yaklaşık 3 metre boyunda ve 270 kilogram ağırlığında. Günümüzdeki büyük maymunlar 4 cinsten oluşmaktadır: insanlar, şempanzeler, goriller ve orangutanlar. Hem morfolojik hem de genetik çalışmalar Bu dört grubun evrimsel ilişkilerini veya filojenilerini kesin olarak detaylandıran bir filogenetik ağaç sunmaktadır. Peki Gigantopithecus nerede yer alıyor? Kısıtlı morfolojik veriler hiçbir ipucu vermiyor ve moleküler filogenetik analizler için kullanılabilecek eski DNA bulunmuyor. Bu gizemi çözmek için bilim insanlarının DNA olmadan yapılabilecek bir tür moleküler analize güvenmeleri gerekecektir. Biraz tarihçe, bunun nasıl yapılabileceğini açıklayacaktır. 1950'lerin sonlarında ve 1960'ların başlarında, bilim insanları protein dizilimini belirleme teknolojisi geliştirdiler, yani, proteinlerin boncuk dizisi yapısındaki herhangi bir pozisyonda hangi 20 farklı protein alt biriminin veya amino asidin bulunduğunu belirlemeyi başardılar giderek artan sayıda protein dizilimi belirlendikçe bilim insanları farklı hayvanlardan elde edilen belirli bir proteinin diziliminde küçük farklılıklar fark etmeye başladılar. 1961'de Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ndeki Linus Pauling'in laboratuvarında doktora sonrası araştırmacı olan Emile Zuckerkand bu farklılıkların bilim insanlarının bir moleküler saat oluşturmasını sağlayabileceğini fark etti. Özünde, moleküler saat, bir proteinin evriminin bir ölçüsüdür, yani, proteini kodlayan genin DNA dizilimini değiştiren mutasyonlar nedeniyle zaman içinde meydana gelen değişikliklerin dizisidir. Zuckerland, aynı proteine ait verilerin, protein dizisinin geldiği organizmanın evrimini belgelemek için kullanılabileceğini öne sürdü, proteinlerdeki mutasyon oranının sabit olduğu düşünülüyordu, Bu nedenle proteinlerinin diziliminde daha yakın zamanda evrimleşmiş türlere göre ne kadar çok değişiklik varsa, organizmanın o kadar uzun süredir var olduğu sonucuna varılıyordu. Örneğin, bir alabalık ve bir gökkuşağı alabalığının hemoglobin dizilimleri çok benzer, hatta aynı olabilirken, her ikisi de Hint okyanusundaki yaşayan ancak çok ilkel ve evrimsel olarak eski bir tür olan selakantın dizilimlerinden önemli ölçüde farklıdır. İdeal olarak, elbette, genetik materyalin kendisinin, yani DNA'nın dizilimlerini karşılaştırmak en iyisidir. Çünkü bazen bir gendeki mutasyon, kodladığı proteinin amino asit diziliminde bir değişikliğe yol açmaz. Ancak DNA mevcut değilse ve protein varsa, protein yeterli olacaktır. Çünkü dizilimi kodlayan DNA diziliminin doğrudan bir yansımasıdır. Zuckerland ve Pauling, Eleştirilere maruz kalsalar da moleküler saatlerin geleneksel morfolojiye dayalı filogenetik verilerle yani evrim ağaçlarıyla uyumlu veriler sağladığını göstermeye devam ettiler. Pauling'in kişisel notlarının incelenmesi, moleküler saatin geliştirilmesine eşlik eden tartışmaya dair büyüleyici bir bakış açısı sunuyor. Ünlü evrim biyoloğu C.H. Watson, aslanın evrimi, aslanın kanında ne tür bir hemoglobin olduğuyla ilgili değil Daha ziyade aslanın antilopu yakalayıp yakalamamasıyla ilgilidir. Bu, tek bir gene değil, binlerce gene bağlıdır diyerek bu fikri eleştirmişti. Wattington ve dönemin önde gelen bilim insanları, aralarında entelektüel devler J, B, S, Haldane ve Sewall Wright'ın da bulunduğu isimlere yanıt olarak Pauling, tek bir gendeki ve kodladığı proteindeki değişikliklerin bir organizma üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceği kavramını takdir etmediklerini belirtti. Notlarında kaydettiği gibi, aslanın hemoglobin geni zayıfsa antilopu yakalayamaz. Günümüzde, bir proteinin amino asit dizisini kodlayan gendeki ikame sayısının, bir organizmanın evrimsel kökeninin yaşı için bir gösterge olarak kullanılabileceği fikri olan moleküler saat, Bazı çekincelerle birlikte, kolayca kabul görmektedir, gen dizisindeki varyasyonlar, bir türün diğerine ne kadar yakın akraba olduğu hakkında bilgi verebileceği gibi, protein fonksiyonlarındaki ve proteine bağlı fizyolojideki uzun zaman içindeki değişiklikler hakkında da bilgi sağlayabilir. Örneğin, moleküler saatin yakın zamandaki bir uygulaması, kasın ana proteini olan myozinin evrimini incelemiştir. 7 insan dışı primat ve homo sapiensin myozin gen dizileri, modern insanlara özgü tek bir mutasyonu ortaya çıkardı. Yaklaşık 2,4 milyon yıl önce meydana geldiği hesaplanan mutasyon, birkaç myozin kodlayan genden birini devre dışı bıraktı. Bu benzersiz myozin formunun kaybı, homo cinsinin primat atalarını ve homo erectusu karakterize eden güçlü çiğneme kaslarının kaybıyla ilişkilendirildi. Bilim insanları, insan kafatasının bu inceleşmesinin doğrudan homo sapiensin beyin kapasitesinde bir artışa yol açtığını tahmin ediyor. Moleküler farklılaşma belirlemeleri, başlangıçta önerildiği kadar basit değildir. Aynı organizma içindeki farklı genler farklı oranlarda mutasyona uğrar ve aynı protein içindeki farklı pozisyonlardaki amino asitler farklı oranlarda yer değiştirmeye uğrar. Dahası, mutasyon oranları jeolojik zaman içinde değişmiş olabilir. Bu karmaşıklıklara rağmen, yıllar içinde moleküler saatte çok sayıda iyileştirme yapıldı, yeni istatistiksel algoritmaların geliştirilmesi de dahil olmak üzere, moleküler filogenetik alanı artık iyi bir şekilde yerleşmiştir. Aslında, bir noktada, moleküler yaklaşımın aşırı hevesli savunucuları fosillere artık ihtiyaç duyulmadığı sonucuna vardılar. Moleküler tekniklerin, kendi başlarına, tüm yaşayan türler için filocinileri ve farklılaşma zamanlarını oluşturmak için mükemmel bir şekilde yeterli olduğu düşünülüyordu. Bununla birlikte, DNA dizisi verileri belirli bir böcek grubunun ilk olarak 50 milyon yıl önce evrimleştiğini öngördüğünde, ancak bu gruba ait bir fosil 85 milyon yıllık şeyde bulunduğunda, bu cesur iddialardan vazgeçildi. Günümüzde her iki veri türünün de doğru filogeniler oluşturma yeteneğimiz için gerekli olduğu kabul edilmektedir ve iyi doğrulanmış fosillerden oluşan bir fosil kalibrasyon veri tabanı, belirli taksonların kardeş soylarından ayrılmasının mutlak minimum yaşını belirlemek için kullanılmaktadır. Bilim insanlarının Gigantopithecus blacki'nin evrimine moleküler saati uygulayabilmeleri için öncelikle bu gizemli yaratığın eski proteinlerini bulmaları gerekiyordu. 2006 yılında, Shandong Üniversitesi Kültürel Miras Enstitüsü'nde antropolog olan Wei Wang, Vietnam sınırının hemen kuzeyindeki Bubing Havzası Vadisi'nde bu kritik keşfi yaptı. Vadi, yükselen kireç taşı kaya oluşumlarıyla çevrilidir ve oluşumlardan birinin tepesine yakın, vadi tabanından 76 metre yukarıda, 9 metre uzunluğunda bir mağaraya açılan küçük bir giriş bulunmaktadır. Mağaranın tabanındaki turuncu renkli ve 1,2 metre derinliğindeki toprakta, yaklaşık 2 milyon yıl öncesine ait çok sayıda hayvanın eski kemiklerine rastlanmıştı. Van, toprağın yarım inç kalınlığındaki katmanlarını yavaş ve titizlikle kaldırdı, yaklaşık 10 inç derinliğe ulaştığında, iki güzel azı dişi ortaya çıkardı. Beyaz ve parlak olan bu dişler, sanki yakın zamanda bir hayvanın çenesinden ayrılmış gibi görünüyordu. Aslında bunlar, Gigantopithecus blechi'ye ait 1,9 milyon yıllık dişlerdi. Bu fosillerden gerekli biyolojik materyali çıkarmak neredeyse 10 yıl daha sürecekti, ancak Kopenhag Üniversitesi'nden Frido Welker ve Enrico Kepelini ile çalışan Wang, sonunda diş minesinden 6 farklı antik proteinin kısmi dizilerini çıkarmayı başardı. Antik protein dizileri diğer hominid türlerinin dizileriyle karşılaştırıldığında, Moleküler saat tabanlı filogenetik analiz, Gigantopithecus blacki'nin gerçekten bir hominin olduğunu gösterdi. Yaklaşık 10 milyon yıl önce orangutanların da ortaya çıkmasına neden olan bir atadan evrimleşmişti. Filogenetik terminolojide, Gigantopithecus cinsi, tıpkı Homo'nun şempanzelerin Pan kardeşi olması gibi, orangutanların Pongo kardeşidir. Antik proteinlerin gücü. Gigantopithecus blacki örneğinin de gösterdiği gibi, antik proteinler antropologlar ve paleontologlar için çığır açan bir araç haline geldi. Antik proteinler, bir organizmanın dünyada ilk ne zaman ortaya çıktığını ve hangi diğer organizmalarla en yakın akraba olduğunu bize söyleyebilir. Aksi takdirde yetersiz belgelenmiş, uzun zaman önce soyu tükenmiş organizmaların evrimsel ilişkilerini belirlemek, Dünyadaki yaşamın daha geniş gelişimine önemli ölçüde ışık tutabilir. Bu nedenle, bugüne kadar yapılan antik protein araştırmalarının çoğunun filociğintiye odaklanması şaşırtıcı değildir. Özellikle bir çalışma, antik protein dizisine dayalı filociğintiğin geçmiş hakkındaki inançlarımızı yeniden gözden geçirmemizi ne ölçüde zorlayabileceğini örneklemektedir. Soyu tükenmiş Pileshirectropus cinsi ilk olarak 1800'lerin sonlarında Batı Madagaskar'da toplanmıştır. Sonraki 200 yıl boyunca hayvanın benzersiz kazma tipindeki ayaklarına dayanarak karınca yiyenlerle yakından ilişkili olduğu düşünülmüştür. Daha sonra yaklaşık çeyrek yüzyıl önce pençeli uzuvların yakınsak evrim sonucu edinilmiş olabileceği öne sürülmüştür. Örnekler başka benzersiz morfolojiler sergilemediğinden, mevcut diğer taksonların hiçbirine uymadıkları için, organizmayı barındırmak üzere tamamen yeni bir takım olan bir malagasiye oluşturulmuştur. Ancak bir örnek müze rafından alınıp eski proteinler açısından analiz edildiğinde, korunmuş kolajenler içerdiği bulunmuştur. Kolajen proteinlerinden elde edilen dizi verileri, Pileşiriktropus'un iyi bilinen tenlekoidea takımına, altın köstebekler ve tenlekler, ikincisi oldukça çeşitli küçük böcekçil memeliler grubu, ait olduğunu kolayca belirlemiştir. Bir malagasiya takımı ne geçerli ne de gerekliydi. Dünya genelindeki müzelerde, tanımlanmamış veya yanlış tanımlanmış on binlerce kemik örneği bulunmaktadır ve bunların birçoğu, tanımlanmalarına yardımcı olacak paha biçilmez bir antik protein rezervarı içermektedir. Bununla birlikte, filogenetik antik proteinlerin bilimsel anlayışı ilerletme potansiyeli taşıdığı tek alan değildir. Örneğin, pigmentlerle karşılaştırıldığında, protein dizileri, uzun zaman önce nesli tükenmiş organizmaların davranışlarını ve fizyolojilerini ortaya çıkarmada çok daha büyük bir potansiyele sahiptir. Bazı yönlerden, antik proteinler antik DNA'dan bile üstündür, proteinler daha kararlı görünmektedir ve çok daha uzun süre derin zamanlara kadar korunmaktadırlar. DNA'nın potansiyel olarak olumsuz bir yönü, birçok genin yalnızca belirli zamanlarda veya belirli koşullar altında ifade edilmesidir, proteinlere dönüştürülmesidir. Kurtarılan bir antik DNA dizisi, yalnızca nesli tükenmiş organizmanın belirli bir proteini üretme yeteneğine sahip olduğunu gösterir, Bu, proteinin hayvanın ölüm anında sentezlendiği veya işlev gördüğü anlamına gelmez. Öte yandan, bir fosilden eski bir protein dizisi elde edilirse, bunun organizmanın işlevsel bir bileşeni olduğundan ve hayvanın aktivitesine, sağlığına ve görünümüne katkıda bulunduğundan emin olabiliriz. Örneğin, dev hominid gigantopithecus blacki'nin fosil dişinin bulunmasından neler öğrenebileceğimizi ele alalım. İnsan kemik dokusunda 2479 farklı protein türü bulunur ve bunların çoğu son derece küçük miktarlarda bulunmasına rağmen, birlikte kemik dokusunun ağırlığının yaklaşık %30'unu oluştururlar. Ancak bilim insanları, hominidin dişinin mine tabakasından Fetuin A adı verilen bir proteini izole ettiklerinde şaşırdılar. Fetuin A, memeli vücudundaki birçok dokuda üretilir, ancak daha önce diş minesinde hiç bulunmamıştı. Diğer dokularda fetuin A kalsiyum protein komplekslerinin oluşumuna katılır ve bir tür mineral şapırın görevi görür. Gigantopithecus blacki'nin azı dişinin son derece kalın mine taçları göz önüne alındığında, Welker ve Kepelini protein için yeni bir işlem önermeye istekliydiler: diş minesinin kalınlaşmasına aracılık etmek. Belki de daha da çarpıcı olanı, diş minesindeki proteinlerin Gigantopithecus'un cinsiyetini ortaya çıkarmasıdır. Amelogenin proteini iki çeşitte bulunur, biri erkeklere özgü bir diziye, diğeri ise dişilere özgü bir diziye sahiptir. Bilim insanları, Gigantopithecus bleki'nin diş minesinden amelogenin proteinini elde edebildiler ve onun dişi olduğunu belirlediler. Başka bir çalışmada ise bilim insanları, gergedanların 1,77 milyon yıllık soyu tükenmiş bir akrabasından eski diş miğnesi proteinlerini elde ettiler ve örneğin erkek olduğunu belirlediler. Antik kolajenler, gigantopitekusun dişlerinden antik proteinleri dizileyen bilim insanları, elde edilen proteinlere topluca diş miğnesi proteomu adını verdiler. Proteom, proteinler için genomun genler için olduğu gibidir bir organizmanın proteinlerinin, veya genlerinin, bir derlemesidir. Bununla birlikte, ikisi arasındaki önemli bir fark, genlerin tüm derlemesi vücudumuzdaki trilyonlarca küçük hücreden herhangi birinde yoğunlaşmışken, 20 binden fazla farklı proteinin, insanlarda, vücutta değişken bir şekilde dağılmış olmasıdır, beyne özgü proteinler, karaciğere özgü proteinler, göze özgü proteinler ve benzeri vardır. Bir sivrisineği öğütüp tüm proteinlerini çıkarmak, sivrisinek proteomu, mümkün olsa da, örneğin bir fil için bunu yapmak imkansızdır, bir fil genomu üretmek ve gen dizilerine dayanarak hangi proteinlerin var olması gerektiğini tahmin etmek çok daha kolay olurdu. Bu nedenle proteomlar genellikle bir organizmanın proteinlerinin alt kümeleridir, karaciğer proteomları, beyin proteomları, kanser proteomları ve benzeri. 43 bin yıllık Sibirya donmuş topraklarında bulunan bir yünlü mamutun, Mammuthus primigenius kemik dokusundan izole edilen en büyük insan dışı antik proteom 126 proteinden oluşmaktadır. Bu ilk başta büyük bir kazanç gibi görünebilir. Ancak bunun kemik dokusunda bulunan farklı proteinlerin toplam sayısının yalnızca yaklaşık %5'ini temsil ettiğini hatırlayalım. Kötü haberlere ek olarak, tam dizilerin elde edilmesi son derece nadirdir. Ortalama olarak, memütüs primicinus proteomundaki 126 proteinin her birinin dizisinin yalnızca %14'ü belirlenmiştir. En eksiksiz dizi olan bir kolajen türü ise yaklaşık %72 oranında tamamlanmıştır. Derin zamanın bir bedeli vardır. Neyse ki, filogenetik çalışmalar için tam dizilere gerek yoktur. Çoğu durumda, protein dizisi boyunca yeterli sayıda mutasyon yayılmıştır, bu da bir parçanın bile mutasyon içermesini ve ilgili soyu tükenmiş ve yaşayan organizmalarla karşılaştırmalar yapılmasına olanak sağlamasını garanti eder. Yakın zamana kadar, 73 protein içeren en eski proteom, Alaska'nın Yukon bölgesindeki donmuş toprakta bulunan Distle Creek bölgesinde bulunan yaklaşık 670.000 yıllık bir attan elde edilmişti. Bu rekor, 1,77 milyon yıllık gergedan ve 1,9 milyon yıllık Gigantopithecus bleki'nin mine proteomları tarafından aşıldı. Ancak, daha eski zamanlara gitmenin ciddi maliyetleri vardı. Her iki durumda da kemik örnekleri analiz edildi ve eski protein içermediği tespit edildi. Ve eski mine, canlılar hakkında önemli bilgiler ortaya koymasına rağmen, Mevcut dişlerden elde edilen mine proteomları bile kemik dokusuna göre çok daha az protein içeriyor. En eski proteomların çoğu, nispeten daha genç megafauna kemiklerinden elde edilmiştir. Bunlar arasında Colorado'daki Snowmass bölgesinden çıkarılan 120 bin yıllık dev boynuzlu bizon, Bison Latifrins, Kuzey Denizi'nden çıkarılan 40 bin yıllık bir sığır ve yine Colorado'dan 11 bin yıllık bir memutus kılan bir örneği yer alıyor. Bizon proteomunda proteinlerin üçte birinden fazlası kolajendi, Alaska'daki attan elde edilen verilerde ise 10 farklı kolajen türü bulundu. Benzer şekilde, 11 bin yıllık mamuttan elde edilen sekansların çoğu kolajenlerden oluşuyordu. Açıkçası, bir organizmada kolajenden daha fazlası var ve eski proteomların eski yaşama anlama arayışımızda daha değerli bir araç haline gelmesi için kolajen olmayan proteinlerin sekanslarının elde edilmesi şart olacaktır. Bununla birlikte, eski kolajenler şu anda ve gelecekte de eski protein araştırmalarının odak noktası olmaya devam edecektir. Kolajen, sonuçta, gezegendeki en bol proteinlerden biridir. Kemiklerin yaklaşık %28'ini oluşturur ve deri, kan damarları, tendonlar ve bağların ana proteinidir. İnsan vücudunda kolajenler, toplam protein kütlesinin %25'inden fazlasını oluşturur ve sadece omurgalılarda 28 farklı kolajen türü bulunur. 600 milyon yıldan daha uzun bir süre önce evrimleştiği düşünülen kolajen, tüm çok vücreli organizmalarda mevcuttur. Burgess Shale'den gelen kitinli sünger vaksa grey sılıntanın sepet şeklindeki lifli iskeletinin, kısmen Spong'in adı verilen kolajen benzeri proteinlerden oluştuğu varsayılmaktadır. Paleobiyologlar, diğer tüm antik proteinlerden çok daha sık kolajenle karşılaştıkları için, onun görünüşte her yerde bulunan korunma özelliğinden yararlanmayı öğrenmişlerdir. Aslında, yeni geliştirilen metodolojiler, antik kolajenin rolünü daha da belirgin hale getirmiştir. Manchester Üniversitesi'ndeki Antik Biyomoleküller Laboratuvarı'nın şu anki başkanı Michael Buckley tarafından geliştirilen yeni bir teknik, enzimlerin kolajeni çok spesifik yerlerde parçalama yeteneğine dayanmaktadır. Örneğin, ince bağırsağımızda proteinleri sindirmek için işlev gören tripsin enzimi, Bir proteini yalnızca amonyak benzeri bir formda azot içeren bir amino asidin bulunduğu yerde keser. Sindirimden kaynaklanan çok sayıda parça, kütlelerine göre ayrılabilir ve bir spektrum veya bir grafikte bir dizi tepe, parça, olarak gösterilebilir. Farklı kolajen türleri, enzim tarafından tanınan amino asitlerin farklı sayılarına ve yerleşimlerine sahip dizilere sahip olacak ve bu nedenle farklı spektrumlar sağlayacaktır ve farklı hayvanlardan elde edilen kolajenlerin dizileri farklı olduğundan, bunlar da türlerine özgü spektrumlar üretecektir. Buckley ve meslektaşları, yaşayan çok sayıda farklı hayvan türünden kolajen proteinlerini analiz ederek, herkesin kullanabileceği, doğrulanmış türe özgü kolajen protein parçalanma desenlerinden veya parmak izlerinden oluşan bir referans kütüphanesi oluşturdular. Kolajen parmak izi adı verilen bu yeni teknikle, bilim insanları, kolajenin dizilimini belirlemeye gerek kalmadan, eski bir kolajenin kaynağını tespit edebiliyorlar. Bu metodoloji, kolajen parmak izi alma yönteminin dizileme yöntemine göre daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz olması ve kemiklerden yumurta kabuklarına ve mumyalara kadar her şeydeki kolajenlere uygulanabilmesi nedeniyle büyük bir ilerlemeyi temsil etmektedir. Fosillerin kolajen parmak izlerini referans kütüphanelerindekiyle karşılaştıran otomatik arama algoritmaları kullanan Buckley, eşleşmeleri hızlı ve kolay bir şekilde bulabiliyor ve bilinmeyen fosil kemiklerini cins ve hatta tür düzeyinde tanımlayabiliyor. Bu teknik, Kanada'nın en kuzey bölgelerinde saha çalışması yapanlar da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki arkeologlar, antropologlar ve paleobiyologlar tarafından benimsenmiştir. Kanada Arktik takım adalarını oluşturan binlerce adanın üçüncüsü olan Ellesmere Adası, Grönland'ın kuzeybatı ucunun hemen açıklarında, 78 derece kuzey enleminde yer almaktadır. Karşılaştırma için, Alaska'nın en kuzey noktası olan Point Barrow, Ekvator'a yaklaşık 470 mil daha yakındır. Ada, yılın 6 ayı boyunca güneşsiz kalır ve belki de dünyada bir deve bulmayı bekleyeceğiniz son yerdir. Kemalas cinsi, üç yaşayan türden oluşur, iki örgüçlü bakteriyan deve ve Asya'nın kendine özgü vahşi bakteriyan develeri ile tek örgüçlü Arap, dromedari devesi. Bu cins, Güney Amerika'nın alpaka, guanako ve lamalarını da içeren Camelidae familyasına aittir. Mevcut dağılımına rağmen, devegiller yaklaşık 45 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da ortaya çıkmış ve 53'ten fazla farklı türe ayrılmıştır. Atgiller, Iqus cinsi, gibi, Kemalus'un ataları da Beringia Kara Köprüsü üzerinden göç ederek Asya'ya yayıldı ve sonunda yeni dünyadan yok oldu. Ancak bu çok uzun zaman önce değildi, Kanada'nın Alberta eyaletindeki bir çakıl ocağında bulunan soyu tükenmiş Kemalus cinsine ait bir örneğin bacak kemiğinin sadece 11.280 yaşında olduğu yakın zamanda belirlendi. Hem Asya'da hem de Kuzey Amerika'da Arktik bölgesinin büyük bir kısmının, 11,6 ila 5,3 milyon yıl önce, geç Miosen döneminde iğne yapraklı ormanlarla kaplı olduğu düşünülmektedir. Modern develerin doğrudan ataları olduğu düşünülen soyu tükenmiş Paracamanus cinsi türleri, 7 milyon yıl öncesine kadar bu ormanlarda yaşamıştır. Bilim insanları, modern develerin ikonik örgücünün, Çocukken bana öğretildiği gibi çöl yolculuğuna yardımcı olacak bir su deposu olarak değil, çok uzun ve soğuk kışlar boyunca kullanılmak üzere enerji dolu yağ deposu olarak Paracamelus'ta evrimleştiğini bile öne sürmüşlerdir. Paracamelus'un ayrı bir popülasyonu, daha sonra yükselen deniz seviyeleriyle Kanada-Arktik takımadaları haline gelen büyük bir kara parçasına daha da kuzeye göç etmiştir. Yaklaşık 3,5 milyon yıl önce, bu hayvanlardan biri öldü ve iskeleti çok geniş bir alana yayıldı, kemikleri sonunda Kanada Doğa Müzesi'nden Natalya R.Y.B.C.Z.Y.N.S.K.I. tarafından Ellesmere Adası'nda 5 yıl süren bir çalışma sonucunda toplandı. R.Y.B.C.Z.Y.N.S.K.I. ve meslektaşları, bazıları sadece yarım inç uzunluğunda olan yaklaşık 30 küçük parça topladı. Küçük boyutları nedeniyle, standart morfolojik analizler uygulanamadı, kemiklerin bir devegiller türüne ait olduğunu belirlemek imkansızdı. Aslında, kemiklerin tek bir örneğe ait olduğundan bile emin olunamadı. Neyse ki, kemikler eski kolajen içeriyordu. Ellesmere adası örneğine ait 30 kemik parçası, Buckley tarafından kolajen parmak izi tekniğiyle analiz edildi. Tüm olasılıklara rağmen, Her birinin modern Arap develerine çarpıcı bir dizi benzerliği gösteren paracamelus ile ilişkili bir organizmaya ait olduğu belirlendi. 3 farklı toplama gezisi sırasında toplanan 30 parçanın tamamının aynı türden ve muhtemelen aynı hayvandan olması inanılmazdı. Parmak izi analizlerinin sonuçları, kemik parçalarının kendilerinin bir yapboz gibi bir araya getirilmesine ve hayvanın sağ kaval kemiğinin yan yüzeyini oluşturmasına olanak sağladı. Bu rekonstrüksiyona dayanarak, Ellesmere adası devesinin modern develerden çok daha büyük olduğu, 3000 pound ağırlığında olan Paracamelus gigas gibi dev soyu tükenmiş develerle benzer büyüklükte olduğu tahmin edildi. Görünüşe göre, 30 örnek için kolajen parmak izi üretmek, bakılay ve meslektaşlarının üstlendiği bazı çalışmalara kıyasla önemsiz bir iş. Başka bir çalışmada, İngiltere'nin Doğu Midlands bölgesindeki bir mağaradan alınan kemik parçalarını incelediler. Mağaralar, elbette, insanlar ve çok sayıda diğer memeli için uygun barınaklar olmuştur ve 30 metre uzunluğundaki Pinhole mağarası da bir istisna değildi. Yer yer sadece 90 santimetre genişliğinde olan mağara, İçten içe hem Neandertallerin hem de çok daha sonra modern insanların yaşadığına dair kanıtlar içeren rahat bir odaya dönüşüyordu. Peki ya başka neler vardı? Çoğu zaman olduğu gibi, pinholedan toplanan kemik parçaları o kadar parçalanmıştı ki, anlamlı taksonomik bilgi sağlayamıyorlardı, araştırmacılar kolajen parmak izine yöneldiler. 12.317 kemik parçası için parmak izi üretildi ve yaklaşık 20 farklı memeli cinsine ait kemik kolajenleri tanımlandı, en yaygın olanı ise renge Ayrıca sırtlanlar, aslanlar, yünlü gergedanlar, ayılar ve kutup tilkileri de mevcuttu, bazıları belki de homininlerin avıydı. İnsanlara, diğer primatlara ve çeşitli diğer organizmalara ev sahipliği yapan mağaralar, antropologlara paha biçilmez bilgiler sunmaktadır. Antik protein teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, bu eski toplulukların yaşamlarına dair bakış açımızı genişletme potansiyelleri katlanarak artmıştır. Kolajen parmak izi yöntemi paleobiyologlar ve antropologlar tarafından yaygın olarak benimsenmiştir. Peki ya eski kolajen dışı proteinler? Kolajenler sadece daha yaygın oldukları için mi baskın konumdalar, yoksa bozulmaya karşı daha dirençli oldukları için mi? Derin zamanlardan günümüze kadar olan uzun yolculukta hayatta kalmak için ne gerekiyor? Eğer eski proteinlerin hayatta kalmasında sadece bolluk kritik bir faktör olsaydı, keratinlerin harika bir fosil kaydı olurdu. Pençeler, gagalar, tüyler, saçlar, toynaklar, tırnaklar ve pullar, lifli protein keratininden yapılmıştır. Kendi vücudumuzun çeşitli kısımlarının önemli bir yapısal bileşenidir ve genellikle konsantre halde bulunur. Saç %95 keratindir, tüyler yaklaşık %90 keratindir. Bu nedenle, eski bir proteinin saflaştırılmasına dair ilk raporun, 1970'te. Alaska'daki donmuş toprakta korunmuş 33 bin yıllık bir mamutun saçından elde edilen keratin olması şaşırtıcı değildir. Mamut keratininin dizilenmesi için herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Tanımlama, sadece uygulanabilir alternatiflerin olmaması nedeniyle yapılmıştır. Modern keratinlerin moleküler saat çalışmaları, kolajenler gibi yüz milyonlarca yıl önce evrimleştiklerini göstermektedir. Pul keratini, pençe keratininden evrimsel olarak daha eskidir, pençe keratini ise tüy keratininden daha eskidir. Fosil bir pençe veya toylak kalıntısının eski bir protein kaynağı olacağını düşünebiliriz, ancak derin zaman keratinleri henüz bulunup dizilenmemiştir. Son derece kararsız doğalarının temel nedeni bilinmemektedir. Çalışmalar, modern keratin proteinlerinin çok hızlı bir şekilde bozulduğunu göstermiştir, öte yandan, ormanda yürürken eski bir leşle karşılaşırsanız, geriye sadece kemik ve kıl kalır. Miktar dışında faktörler, bir proteinin uzak geleceğe kadar korunup korunmayacağını belirliyor gibi görünmektedir. UCLA'dan David Jacobs ve meslektaşlarının yakın zamanda yaptığı çalışmalar, antik proteinlerin korunmasında önemli bir faktörü açıklamaya yardımcı oluyor. Laboratuvarı, Florida Keys'deki Key Largo formasyonunda bulunan 130.000 yıllık bir mercandan elde edilen, bilinen en eski omurgasız protein dizilerini elde etti. Kireç taşı, kalsiyum karbonat, mercan iskeletinden çıkarılan 6 farklı antik proteinden diziler elde edildi. 6 proteinin de ortak bir özelliği, dizilerinin asidik, negatif yüklü, doğasıydı. Proteinlerden birinde, tüm amino asitlerinin neredeyse %50'si asidikti. Diğer proteinlerin hepsinde, her 6 veya 7 amino asitte bir asidik kalıntının göründüğü tekrarlayan diziler vardı. Yaşayan mercanlarda, bu proteinlerin en asidik olanının iskelet yapımı veya biomineralizasyon sürecine katıldığı bilinmektedir, kalsiyumu bağlar ve deniz suyundan kalsiyum karbonatı çökeltir. Bu kanıtlara dayanarak Jacobs, kemik, mine veya mercan gibi biomineral matristeki pozitif yüklü kalsiyuma çok sıkı bir şekilde bağlanabilen proteinlerin, eski bir protein olma olasılığının çok daha yüksek olduğunu öne sürmüştür ve iskeletin oluşumuna yardımcı olan proteinlerden daha iyi adaylar olabilir mi? Bu proteinler mineralleşen kemiğin, veya mercanın, içinde işlev görür ve sonuç olarak iskeletin içinde hapsolurlar, burada binlerce, hatta milyonlarca yıl boyunca güvenli bir şekilde kalırlar. Benzer bir süreç, Tanzanya'daki Litoli bölgesinde toplanan bir deve kuşu yumurta kabuğundan çıkarılan en eski bilinen antik protein dizisini de korumuş gibi görünüyor. Vitoli bölgesi, insan ayak izlerinin korunmasıyla ünlü ve ünlü Olduvay Boğazı'na sadece birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor. Modern deve kuşunda, stratiokamelas, kalsiyum karbonat veya kalsitten oluşan kabuğun oluşumunda rol alan proteinlere uygun bir şekilde stratiokalsin adı verilir. Bu proteinler, kalsiyum bağlayıcı bir alan oluşturan ve kabuğun pozitif yüklü kalsiyumuna sıkıca yapışmasını ve bozulmasını önleyen, ardışık 5 negatif yüklü amino asit dizisi içerir. Antik dizi, mevcut deve kuşunun strateokalsininden biraz farklıydı, ancak o da ardışık negatif yüklü kalıntılar içeriyordu ve yaklaşık 3,8 milyon yıl boyunca hayatta kalmış gibi görünüyor. Gigantopithecus blacki örneğinin de gösterdiği gibi, diş minesinin de eski proteinler için tercih edilen bir ortam olduğu anlaşılıyor. Gigantopithecus blacki tropik bölgelerde yaşamış ve fosil dişleri, eski proteinlerin korunmasına katkıda bulunduğu düşünülen dondurucu sıcaklıklara hiç maruz kalmamıştır. Yıllardır paleobiyologlar, ekvator yakınlarında bulunan fosil kemiklerden protein izole edememekten dolayı hayal kırıklığı yaşıyorlardı. Yüksek sıcaklıkların kötü etken olduğu varsayılıyordu, proteinler çok hızlı bir şekilde bozuluyordu. Ancak Welker ve kepelini ile meslektaşlarının gösterdiği gibi, omurgalıların vücudundaki en sert doku olan mine içindeki proteinler, kemikten çok daha sert, en az 2 milyon yıl boyunca korunabiliyor. Bu, genel olarak, paleobiyologların protein arayışlarını bulabildikleri en sert dokulara odaklamaları gerektiğini gösteriyor. Ancak, kuralın her zaman istisnaları vardır. Bir omurgalının vücudundaki tüm dokular arasında kanın korunma olasılığının en düşük olduğunu düşünebiliriz. Aynı şekilde proteinleri de, ancak durum böyle görünmüyor. Sibirya mamutunun kemik proteomunda bulunan 126 proteinden 26'sı kan proteiniydi. Özellikle kan pıhtısı oluşumuyla ilgili çok sayıda protein dikkat çekiciydi. Ölü bir vücuttaki kan günlerce sıvı halde kalabilse de, zamanla kan pıhtıları oluşur. Mamut proteomunda olduğu gibi, 670 bin yıllık at ve 120 bin yıllık bizonun proteomlarında da alışılmadık derecede yüksek sayıda kan pıhtısı proteini bulundu. Kan pıhtılarındaki çapraz bağlı ve kümelenmiş proteinlerin bozulmaya karşı daha dirençli olduğu ve kemikteki eski proteinler gibi öncelikli olarak korunduğu yönünde spekülasyon yapmak cazip geliyor. Elbette, fosilin çok genç olması yardımcı olur. Örneğin, bronz çağının başlarında yaşamış ve günümüzdeki İtalyan-Avusturya sınırına yakın bir yerde ölmüş modern bir homo sapiens olan Ötzi'yi ele alalım. Küçük, belki 61 kilo. 165 santimetre boyunda, kahverengi gözlüydü ve yaklaşık 45 yıl yaşadı. Hayatının son günlerinde, ilkbaharın başlarında, Ötzi, 2 mil yüksekliğindeki uzun bir sırtın tepesine yakın bir yerde, Alpler'deki bir geçitten geçiyordu. Saldırganın okunun ucu kürek kemiğine saplandı. Okey ucu büyük bir atardamara girdi ve kontrolsüz kanamaya neden oldu, Ötzi birkaç dakika içinde öldü. Katiller onun kan kaybından ölmesini izledi, okun sapını aldı ve onu öldüğü yerde bıraktı. Ötzinin bedeni dondu ve sonraki 5 bin yıl boyunca hızla karla kaplandı. Ötzinin kafatasının taramaları, beyninin büyük ölçüde sağlam olduğunu ortaya koydu. Buna rağmen, okey yarasının yanı sıra, Ötzinin ölümünden hemen önce bir kafa travması geçirdiği düşünülüyordu. Ötzi'nin beyninin proteomu, 502 farklı proteinin dizilerinden oluşuyordu. Proteinlerin yaklaşık %20'si, nöronlar ve sinapslar gibi beyin dokusuna özgü proteinlerdi. Kafatası yaralanması teşhisi göz önüne alındığında, araştırmacılar bu teşhisi doğrulayabilecek veya reddedebilecek proteinler aradılar. 502 protein arasında, 138'inin stres, yaralanma ve yara iyileşmesiyle ilgili işlevleri vardı. Bu da Ötzi'nin gerçekten bir kafa travması geçirdiğinin kanıtıydı. Belki de antik proteinlerin yardımıyla çözülen en soğuk vaka. Taksonomik tanımlamalar, cinsiyet belirlemeleri, filociniler, diş gelişimi ve şimdi de tıbbi teşhis, hepsi eski proteinlere dayanıyor. Korunmuş protein içeren daha fazla fosil buldukça, dünyadaki yaşamın tarihi hakkında daha çok şey öğreneceğiz. Eski proteomik alanı, Her yıl daha fazla bilim insanının bu alana girmesi ve çok daha eski zamanlara ait protein dizilerini ortaya çıkarmalarıyla hızla büyüyor. Bazı bilim insanları bir gün dinozorlardan bile protein dizileri elde edeceğimize inanıyor. Aslında, yakında göreceğimiz gibi, bazı bilim insanları bunu zaten başardığımıza inanıyor. 8. Dinozor kemikleri Mary Schweitzer ile ilk kez Eylül 2018'de, Sunum yapmak üzere davet edildiği Solomons, Maryland'deki Kelvert Deniz Müzesi'nde tanıştım. Uzun boylu, sessiz ve kendinden emin biriydi. Bu tür ortamlarda nadiren gözlemlediğim bir şey yaptı. Etkinliğin başlamasını beklerken, yavaşça izleyicilerin arasında dolaştı ve çocuklarla sohbet etti. Dinozorlarla ilgileniyor musunuz? Dediğini hayal ettim. İlk başta hayranlık ve korku içinde olan çocuklar, Kısa süre sonra ünlü paleontologla canlı sohbetlere daldılar. Çok yol kat etmişti. 1990'da evli, köktenci bir Hristiyan ve üç çocuk annesiydi. Bozeman'daki Montana Eyalet Üniversitesi'nde lisans eğitimi almaya karar verdikten sonra, bir gün dünyaca ünlü paleontolog Jack Horner'ın bir dersine katıldı. Dersin sonunda, diğer öğrenciler odadan ayrıldıktan sonra, Horner'a kendisini yaratılışçı olarak tanıtma cüretini gösterdi. Hiç etkilenmeyen ve her zaman muhalif olan Horner, yaşamın kökeni hakkında kendisinden daha çok şey bildiğine dair küstahça bir özgüvene sahip olmasına rağmen, onu dersin geri kalanına dinleyici olarak katılmaya davet etti. Paleontolojiye yönelmesi pahalıya mal olacaktı, arkadaşlarının çoğunu ve evliliğini kaybetti. Ancak bu, sonunda kendi başına dünyaca ünlü bir paleontolog olmasına yol açacaktı. Kursunu tamamladıktan kısa bir süre sonra Horner, laboratuvarında gönüllü olarak çalışmasını önerdi ve ona en sevdiği konu olan dinozorların büyümesi ve olgunlaşmasıyla ilgili bir proje verdi. Tyrannosaurus rex kemiklerinden çok ince dilimler alırken, şüpheli bir şekilde kırmızı kan hücrelerine benzeyen şeyler gözlemledi. İmkansız, Horner'dan bir bakmasını istedi. Bana bunların kırmızı kan hücresi olmadığını kanıtla, dedi. Her öğrencinin böylesine güçlü bir motivasyon sağlayan öğretim veren profesörlere sahip olması gerekir. Schweitzer sonunda Horner'ın laboratuvarında doktora programına girdi. 1995'te doktorasını aldıktan sonra, giderek daha şaşırtıcı ve tartışmalı gözlemler yayınlamaya başladı. Laboratuvarı, 78 milyon yıllık bir Tyrannosaurus Rex'in kemik hücrelerinde DNA bulabildiklerini bildirdi. Raporlarına göre, dinozorun kemiği ayrıca kolajene özgü protein alt birimleri olan amino asitler de içeriyordu. Ayrıca kan proteini hemoglobin ve oksijen taşıyıcı kısmı hemenin varlığına dair kanıtlar buldu. Daha sonra, terapol şavya dizörtü ve kretase dönemine ait bir kuş olan Rahonabis ostromide keratin proteininin varlığını bildirdi. Bu ilk gözlemler, Schweitzer ve meslektaşlarının yapmaya devam ettiği birçok gözlem gibi tartışmalıydı. Ancak, tartışmalı olmanın mutlaka yanlış anlamına gelmediğini belirtmek gerekir. Kariyerini ve bilimini anlatırken, araştırması hakkında nihai bir yargıya varmaktan kaçınmalıyız. Schweitzer'in çalışmasının yeni ve meşru bir paleobioloji alanının temellerini atıp atmayacağını veya yanlış ya da yanlış yorumlanmış verilere dayalı bir hayal olarak geçersiz gösterilip gösterilmeyeceğini söylemek için henüz çok erken. Bununla birlikte, çalışması etrafında ortaya çıkan tartışmadan antik biyomoleküller hakkında öğrenilecek çok şey var. 2004 yılında Schweitzer, Raleigh'deki Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde yardımcı doçent oldu ve burada dinozor kemiklerinden elde edilen olası olmayan yumuşak doku yapılarının karakterizasyonu üzerine çalışmalarına devam etti. En büyüleyici keşiflerinden biri hatta son birkaç on yıldaki paleobiolojinin en büyüleyici keşiflerinden biri dinozor kan damarlarıyla ilgiliydi. Kılcal damarlar olarak adlandırılan en küçük kan damarları, Çok daha ince bir destekleyici zar tabakasıyla desteklenen tek bir ince hücre tabakasından, endotel hücreleri, oluşur. Çapları neredeyse tek bir kırmızı kan hücresinin çapı kadar küçük olabilir ve işlevleri kan taşımaktan ziyade seçici geçirgenliktir. Kendi kan damarlarımızın çoğu beyin ve karaciğer gibi yumuşak dokularda bulunurken, kemiklerde kan damarları içerir. Çok sayıda kan damarı. Ve Şüveitser dinozor kan damarlarını tam olarak burada bulabildi. Fosilleşmenin tahribatına rağmen, bu yapılar normal kan damarlarına oldukça benziyor. En önemlisi, organik maddeden oluşuyorlar, permineralize olmamışlardır. Kan damarları genellikle dallanmış ve esnektir, gerilebilirler ve tıpkı bir lastik bant gibi orijinal uzunluklarına geri dönerler. Şüveitser, Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi'ne geldikten bir yıl sonra, 68 milyon yıllık bir Tyrannosaurus rexin kemiklerinden kan damarlarının izole edilmesini anlatan bir makale yayınladı. Schweitzer'in gösterdiği yöntem sayesinde damar izolasyonu süreci şaşırtıcı derecede basitleşti. Küçük kemik parçaları, kalsiyumu sıkıca bağlayan bir kalsiyum bağlayıcı maddeye yerleştirilir, Birkaç hafta sonra kemiğin mineral kısmı kaybolur ve geriye kahverengi renkli organik madde tabakaları kalır. Bu süreç sayesinde Schweitzer yalnızca esnek üç boyutlu kan damarlarını değil, aynı zamanda kemik hücrelerini ve osteositleri de tanımlayabildi. Yale'de Derek Briggs ile çalışan Jesmina Wyman, Schweitzer'in çalışmalarını tekrarlayabilen birçok bilim insanından biridir. Ancak Wyman'ın durumunda eski kan damarları her ikisi de Jura dönemine ait bir balık ve bir sauropoddan izole edilmiştir. Schweitzer'in dinozor kemiklerinin ince dilimleriyle yaptığı çalışmaların sonuçları devrim niteliğinde olsa da, bilim insanları 1850'den beri dinozor kemiklerinin ince dilimlerini inceliyorlardı. 1950'lerin ortalarından itibaren, Polonya'nın Krakow kentindeki Jajjellonijin Üniversitesi'nden Roman Pawlikki'nin 12'den fazla çalışması da dahil olmak üzere, bu türden yaklaşık 100 rapor yayınlandı. Pawlikki, Moğolistan'daki Gobi çölünden 80 milyon yıllık bir tarborus batar örneğinden kan damarlarını, kemik hücrelerini ve yüksek düzeyde demir tespit ettiği kırmızı kan hücrelerini tanımladı. Hatta DNA, kolajen lifleri, lipitler ve karbonhidratların varlığını bile bildirdi. Tanımladığı kemik hücreleri, kemik salgılayan osteoblastların yeni oluşan kemik mineral matrisine gömüldükten sonra kullandıkları bir terim olan osteositlerdi. Çok sayıda ince yalancı ayakla karakterize edilen bu hücreler, Schweitzer tarafından da izole edilmiş ve tanımlanmıştır. Önemli bilimsel dergilerde yayınlanmasına rağmen, Pavlikin'in çalışması fazla ilgi görmedi. Schweitzer'in bu hücresel yapıları izole etme ve ardından eski biyo moleküllerini karakterize etme yeteneği herkesin dikkatini çekti. Bir Dinozor Protein Dizisi 2007 yılında Schweitzer'in laboratuvarı ilk antik protein dizisini raporladı. 68 milyon yıllık bir Tyrannosaurus rexin uyluk kemiğinden, en uzunu 18 amino asit uzunluğunda olan, çeşitli kısa kolajen dizileri elde etmişti. Dizilerin günümüz hayvanlarından elde edilen dizilerle karşılaştırılması, bu ünlü ve korkutucu dinozorun kuşlarla en yakın akraba olduğunu gösterdi. Eleştiriler hemen geldi. Bilim insanları, bozulmamış proteinlerin derin zamanlara kadar korunmasının termodinamik olarak imkansız olduğunu, dizilerden birinin yanlış olduğunu ve dizilerden birinin amfibilerle daha yakın akraba olduğunu iddia ettiler. Diğerleri ise dinozor kolajeninin sadece bir kirletici madde olduğunu, belki de bir laboratuvar teknisyeninin cilt kreminden kaynaklandığını öne sürdüler. Sonuçta, hem kolajen hem de keratin proteinleri popüler cilt kremlerinin bileşenleridir ve Schweitzer ayrıca dinozor kemiğinden bir keratin protein dizisi de elde etmişti. Belki de kirlenmenin kaynağı, öğle yemeğinde tavuklu sandviç yemiş bir teknisyenin kepeği veya yanlışlıkla dışarı attığı tükürüktü olabilir. Eleştiriler geçerli miydi? Schweitzer hata mı yapmıştı, yoksa gerçek bir dinozor proteinini başarıyla mı dizilemişti? Bazı bilimsel meslektaşları Schweitzer'in metodolojisinde iyileştirmeler yapılmasını istedi. 2007 yılına gelindiğinde, antik DNA araştırmacıları, 1990'ların başlarında kehribar içinde hapsolmuş böceklerdeki DNA'nın hatalı tanımlanmasına yol açan birçok sorunu çözmüştü. Kontaminasyonu azaltmak, antik DNA ve modern DNA izolasyonlarını fiziksel olarak ayırmak ve farklı laboratuvarlarda çift dizileme yapmak için protokoller oluşturulmuştu. Meslektaşları, benzer iyileştirmelerin antik protein araştırmalarına da uygulanması gerektiğini öne sürdü. Schweitzer başlangıçta bu önerilere direndi, ancak yeni protokolleri hızla benimsedi ve laboratuvarında kullandı. Kelimenin tam anlamıyla derin zaman antik proteomik bilimini icat ediyordu ve süreç içinde öğreniyordu. Sonraki 10 yılda, Schweitzer'in laboratuvarı, çoğunlukla dinozorlardan olmak üzere, derin zaman fosillerinden yarım düzineden fazla proteinin dizilimini raporladı. Bununla birlikte, dizilimler her zaman kısaydı, eski proteinlerin minik parçaları. En eksiksiz dizilim, Hadrosaur, Ördek Gagalı, Brachylofozorus canadensis'ten bir kolajen proteininin %24'ünü kapsıyordu. Bununla birlikte, izole edilmiş kan damarlarından ve osteositlerden proteinleri izole etme yeteneği önemli bir ilerlemeyi temsil ediyordu. Niceliksel olarak baskın kolajenlerin yokluğunda kolajen olmayan protein dizilimlerini elde etmek çok daha kolaydı. Ve gerçekten de, aktin ve myozin gibi bunlardan birkaçı, kan damarlarının duvarlarında bulunması beklenen proteinlerdi. Zamanla, diğer laboratuvarlar, sayıları nispeten az olsa da, eski protein dizilerini bildirmeye başlayınca, Schweitzer'in mesleki izolasyonu hafifledi. Örneğin, Peter Lingrün ve meslektaşları 70 milyon yıllık bir Mosasaur'un humrus kemiğinde sağlam kolajen lifleri ve proteinin kendisini bildirdiler. Ayrıca, 175 milyon yıllık yunus biçimli bir Ichthyosaur'un korunmuş derisinde hemoglobin, kolajen ve keratin de dahil olmak üzere yarım düzine başka protein bildirdiler. Ek olarak, Liverpool Üniversitesi'nden Graham Embery ve grubu 120 milyon yıllık bir iguanodonun kaburga kemiğinde osteokalsin varlığını bildirdiler ve bu kemikten 14 amino asitlik bir dizi elde edebildiler. Ne yazık ki, diziyi bilinen herhangi bir organizma ile eşleştiremediler. Bu tek dizi dışında, Lingren ve Emberi'nin tanımladığı proteinlerin hiçbiri dizi verilerine dayanmıyordu. Bunun yerine, eski proteinlerle reaksiyona girmek ve onları tanımlamak için antikorlar kullandılar. Schweitzer'in laboratuvarı dışındaki diğer laboratuvarlar tarafından yapılan bu derin zaman proteinleri raporlarına rağmen, onun çalışmasına ve derin zaman proteinlerinin korunması kavramına yönelik eleştiriler devam etti. Kopenhag Üniversitesi'nde proteomik alanında tanınmış bir otorite olan Matthew Collins, Schweitzer'in çalışmasına atıfta bulunarak, harika bir çalışma. Sadece onu tekrarlayamıyorum, dedi. Diğer laboratuvarların çoğu da bunu tekrarlayamıyor. Schweitzer'in bilimsel eleştirmenlerinden birden fazlası, kan damarlarının ve osteositlerin gerçek olduğuna bile inanmıyordu, bu yapıların bakterilerin ürünü olduğuna ikna olmuşlardı. Bu alternatif açıklamanın temelini anlamak için, tüberkülozun etken maddesi olan Mycobacterium tuberculosis'i ele alalım. Bu bakteriyi öldürmek zordur, mevcut ilaç rejimleri 6 ila 9 ay boyunca birkaç farklı ilacın kombinasyonunu gerektirir ve bakteri ilaca dirençliyse tedavi 2 yıl sürebilir. Bakterinin direncinin temelinde, kısmen, biofilm adı verilen bir yapı yatmaktadır. Bakteriler, tek tek organizmalar olarak var olmak yerine, içinde yaşadıkları kalın bir film, koruyucu bir iskelet salgılarlar. Esasen, milyonlarca türünün organik bir matrisle çevrili ve bir arada tutulduğu devasa iki boyutlu bir topluluk organizması haline gelirler. Filmin %90'ı salgılanan karbonhidratlardan, karbonhidrat bağlayıcı proteinlerden ve hatta DNA moleküllerinden oluşur, filmin kütlesinin sadece yaklaşık %10'u bakterilerden oluşur. Çok kalıcı olan bu filmler, hastanelerdeki her türlü yüzeyde ve hastanın akciğerlerinde oluşabilir. Kemiklerde bir zamanlar kan damarlarını barındıran kanalların yüzeylerinde oluşan biyofilmler, damarı taklit eden bir yapı oluşturabilir miydi? Schweitzer'in antik damarları sadece fosilleşmiş bakteri biyofilmleri miydi? Neyse ki, bunlar test edilebilir hipotezlerdi. Schweitzer ve meslektaşları, çalışmalarına yönelik eleştirilere hızla yanıt verdiler. John Lindgren, kızılötesi spektroskopisi kullanarak, bakteri biyofilmleri ile fosil kemikten elde edilen yumuşak dokular arasında belirgin farklılıklar tespit etti. Schweitzer'in laboratuvarı, Tyrannosaurus kemiğinden izole edilen kan damarlarını bakteri biyofilmlerine karşı antiserum ile inkübe etti ve damarlarla reaksiyona girmediğini buldu. Schweitzer daha sonra eleştirmenlerinin itirazlarını daha da güçlü bir şekilde çürüten bir deney yaptı. Modern inek kemiği parçaları temin etti ve tüm kan damarlarını ve diğer organik maddeleri uzaklaştırmak için çamaşır suyu ve diğer reaktiflerle işlemden geçirdi. Daha sonra, soyulmuş kemiği ve artık boş olan kanallarını bakteri yetiştirmek için bir iskele olarak kullandı. İki hafta sonra, Schweitzer'in laboratuvarı kemik parçalarını demineralize etti ve geride kalan materyali inceledi. Kemikteki birçok boş kanalın yüzeylerine yapışan ve büyüyen bakteriler, biofilmler üretti. Ancak morfolojileri çok farklıydı ve Brachylophosaurus canadensis'ten izole edilen damarlardan kolayca ayırt edilebiliyordu. Konunun kapandığı, dinozor kan damarlarının gerçekten de dinozor damarları olduğu sonucuna varmak kolay olurdu. Ancak mevcut kanıtlar kesin olmaktan çok uzak, 2 haftalık bir inek kemiği 68 milyon yıllık bir dinozor fosili değildir ve çalışmasına yönelik eleştiriler devam etmektedir. Şweitzer'in bilimsel çalışmaları, merkezi San Diego, Kaliforniya'da bulunan Yaratılış Araştırma Enstitüsü adlı başka bir gruptan da eleştiri aldı. Uzun zamandır kabul edilen Tyrannosaurus Rex'in yaşı, iddialarına göre yaklaşık 68 milyon yıl hatalı. Enstitüde çalışan bilim insanı Mark Armitage Montana'daki Hell Creek formasyonundan topladığı kısmi bir triceratops fosilinin boynuz dokusunda eski osteositlerin varlığını gösteren bir çalışma yayınladı. Armitage'in Dinozor Yumuşak Doku Araştırma Enstitüsü daha sonra bu örnekten kan damarları ve kırmızı kan hücrelerinin yanı sıra, genç bir Tyrannosaurus rex örneğinden osteositler, kan damarları, sinir lifleri, proteinler ve hatta bakterilerin varlığını ortaya çıkardı. Yayınlanmamış. Bildirildiğine göre dinozorla aynı dönemde yaşamış olan bakteriler canlı ve hareketliydi. Geçmişi göz önüne alındığında biraz ironik olsa da, Schweitzer hala bu görüşten vazgeçmiş durumda. Şüphecilik için bir temel. İnsan, neredeyse 15 yıllık dinozor protein dizilimlerinden sonra bilimsel konsensüsün değişmiş olacağını düşünebilir, ancak değişmedi. Gerçekten çok eski zamanlardan kalma protein dizilimleri zaman zaman New York Times'ın sayfalarında yer alabilir, ancak ders kitaplarında yer almazlar. Paleobiyologlar tortularda bir çizgi çektiler, antik proteinler belki de 4 milyon yıl öncesine dayanıyor. Şüpheciliklerinin güçlü bir temeli var. Kariyerinin büyük bir bölümünü, antik biyomolekülleri ve bunların korunma süreçlerini inceleyerek geçiren Derek Briggs'in, Dinozor kemiklerinden kan damarlarını izole edebilen öğrencileri oldu. Ancak, bu damarlarda protein veya protein parçaları bulamadılar. Aslında, Briggs ve meslektaşları için durum tam tersiydi. Briggs'in yüksek lisans öğrencisi Jasmina Viemann, dinozor kemiklerindeki proteinlerin, dizilenebilir proteinin artık mevcut olmadığı noktaya kadar parçalandığını, çapraz bağlandığını ve başka şekillerde türetildiğini gösterdi. Briggs ve Wyman'ın çalışmalarının temelini anlamak için, şekerlerin proteinlerle olan reaksiyonlarını incelememiz gerekiyor. Bu tür reaksiyonların gerçekleştiği önemli yerlerden biri de kanımızdır. Kanımızdaki glikoz, kandaki ana protein olan hemoglobin ile yavaş ama sürekli olarak reaksiyona girerek glikozlanmış hemoglobin veya A1c adı verilen maddeyi oluşturur. Televizyonda çok şey izliyorsanız, muhtemelen diyabet ilaçlarını tanıtan reklamları görmüşsünüzdür. A1C'nizi düşürün, diye haykırırlar. Kan glikoz seviyemiz ne kadar yüksekse, glikozlanmış hemoglobin seviyemiz de o kadar yüksek olur. Klinik bir laboratuvarın glikoz testi, kan örneği alındığı anda kanda ne kadar glikoz bulunduğunu ölçerken, A1C testi hastanın yaşamının önceki birkaç ayındaki kan glikoz seviyelerini ölçer ve kronik yüksek kan şekeri için daha iyi bir testtir. A1C seviyeleri %5 ila %6 arasında normal kabul edilir, %7 diyabet göstergesidir ve %8'in üzerindeki bir değer kontrolsüz diyabet tanısıdır. İlk olarak 1912'de Fransız kimyager Louis Camille Maillard tarafından keşfedilen şekerlerin proteinlerle olan reaksiyonları o zamandan beri Maillard reaksiyonu olarak biliniyor. Ancak şekerler ve proteinler arasındaki reaksiyonların karmaşıklığını ortaya koyan ve böylece kimyanın yeni ve önemli bir alanını yaratan kişi Afrikalı Amerikalı kimyager John Host oldu. Pişirdiğimiz hemen hemen her şey hem şeker hem de protein içerir ve bunların birbirleriyle olan reaksiyonlarının ürünlerini de barındırır. Kızarmış ekmek ve ızgara bifteklerin koyu kahverengi rengi şekerler ve proteinler arasındaki kimyasal reaksiyonlardan kaynaklanır. Şeker protein reaksiyonlarını artıran kavrulmadan önce kahve çekirdekleri çiğ yer fıstığı rengindedir. Ve renklerin yanı sıra Hoç tarafından aydınlatılan kimya pişmiş yiyeceklerin karakteristik tat ve aromalarına da yol açar. Kanımızda reaksiyon, nispeten düşük bir sıcaklık olan 37 santigrat derecede gerçekleşir. Ancak reaksiyon, yüksek sıcaklıklarda çok daha yüksek oranlarda gerçekleşir ve işte burada eski proteinlere geri dönüyoruz. Jais Mina yaşları 205 ila 25 milyon yıl arasında değişen, Çoğu dinozor olan 15 farklı derin zaman fosilinin kemiklerinden yumuşak dokuları izole etmeye çalıştı. Her örnekten yumuşak doku elde edilemedi. Ancak elde edilenlerden, kan damarları, osteositler ve diğer yumuşak dokular, Mylar benzeri reaksiyonlara maruz kalmış dokuların bir özelliği olan kahverengi renkteydi. En önemlisi, araştırmacılar, proteinlerin normalde doğrusal olan birincil yapısının, Kısmen Myler benzeri reaksiyonların bir sonucu olarak, yüksek oranda modifiye edilmiş polimerik organik malzemenin üç boyutlu tabaka benzeri dizilerine dönüştüğünü buldular. Proteinlerden bahsetmeye bile gerek yok, tek tek amino asit alt birimleri yoktu. O kadar yüksek oranda türevlendirilmişlerdi ki artık tanınamaz ve kesinlikle dizilenemez durumdaydılar. Bu dönüşümün kritik bir sonucu, bakterilerin ve mantarların dönüştürülmüş materyali sindirememesiydi, bu durum, materyalin korunmasına katkıda bulunmuş olabilir. Viemann, fosilleşme sürecinin bazı yönlerini taklit etme amacıyla taze tavuk kemiklerini ısıtarak deneysel olgunlaştırmalar olarak adlandırdığı çalışmaları gerçekleştirdi. Şaşırtıcı bir şekilde, dokuyu 60 santigrat derecede, 140 Fahrenheit, sadece 10 dakika ısıtmanın kemik proteinlerinin Maillard reaksiyonuyla tetiklenen dönüşümüne ve protein fosilleşme ürünleri olarak adlandırdığı ürünlerin oluşumuna yol açtığını buldu. Fosilleşmenin kesin koşullarını bilmek imkansız olsa da ve örnekler arasında oldukça değişkenlik gösterse de, Weyman'ın çalışması, Maillard reaksiyonları tarafından oluşturulan yüksek oranda çapraz bağlanmış ve türevlendirilmiş protein fosilleşme ürünlerinden dizilenebilir proteinleri izole etmenin mümkün olmadığını göstermektedir. Schweitzer ve Briggs'in laboratuvarlarından elde edilen veriler arasındaki zıtlık daha belirgin olamazdı. Briggs'in laboratuvarından çıkan protein fosilleşmesi hakkındaki anlayışımızdaki ilerlemeler, hızla diğer çözülmemiş bilimsel sorulara uygulandı. Örneğin, kuş yumurtalarının evrimini açıklamaya yardımcı oldu. Günümüzde yaşayanlar da dahil olmak üzere terapod dinozorlar yumurta bırakıyordu. Aslında, Jack Horner ve meslektaşlarının Montana, Çoto yakınlarındaki EGG Mountain bölgesindeki çalışmalarıyla örneklendirildiği gibi, birçok farklı dinozor grubu yumurta üretiyordu. Yumurtalar sert, kalsifiye oldukları için korunmuştu kahvaltıda omlet yaparken kırdığımız yumurtalara benzer şekilde. Yumurta kabukları, omurgalı kemikleri ve midye ve salyangoz kabukları gibi, uzun süre boyunca iyi korunan mineralleşmiş dokulardır. Dahası, kalın kristal kalsiyum karbonat yumurta kabukları, kabuklar ve kemikler gibi, az miktarda çok sayıda farklı protein içerir. Bununla birlikte, paleobiyologlar neredeyse tüm dinozor yumurtalarının jeolojik anlamda oldukça genç olduğunu fark ettiler. Daha eski Tiryas dönemine ait sert kabuklu dinozor yumurtaları nerede? Eski atasözünün aksine, bu durumda delilin yokluğu, aslında yokluğun delili olabilir. Elbette, tüm yumurtalar sert değildir. Maryland'deki evimde, özellikle soğuk bir bahar gününde büyük bir kompost yığınını çevirdiğimi hatırlıyorum. Bir noktada, çatalın bir ucuyla delinmiş bir yumurta çıktı, büyük bir doğu sıçan yılanı hızla toprak yığınından çıktı ve kayboldu. Yılan yumurtası beyazımsı renkte ve esnekti, deri gibi ve yumuşak. Açıkta kalan diğer yumurtalar, sanki onlara bir vakum pompası bağlanmış ve içe doğru çökmüş gibi, kısmen sönmüş görünüyordu. Çoğu kertenkele, yılan ve birçok kaplumbağanın yumurtaları gibi yumuşak yumurtalar, İçinde az miktarda protein bulunan kristal kalsitten oluşmak yerine, içinde ara sıra kalsiyum karbonat kristalleri bulunan bir protein matrisinden oluşur. Yumuşak yumurtaların, çoğu yumuşak doku gibi, derin zamanlardan gelen yolculuğu neden atlatamadığı anlaşılabilir. Peki, sert, kalsifiye yumurtaların evrimsel kökeni nedir? Bu soruyu yanıtlamak için C.S.Mina Wiemann, Antik Proteinler ve Protein Fosilleşme Ürünleri, PfP'ler üzerine yaptığı çalışmalardan yola çıktı. Şu anda Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde bulunan Viemann, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden Mark Norrell ve diğer meslektaşlarıyla birlikte, antik dinozor yumurtası biomolekülleri üzerine benzersiz bir çalışma yürütüyor. Raman spektroskopisi kullanarak, düzinelerce yaşayan organizmanın hem yumuşak hem de sert yumurta kabuklarını ve çeşitli fosil yumurtalarını incelediler. Fosiller arasında, Moğolistan'dan yaklaşık 78 milyon yıllık bir protosreytops yumurtası ve Arjantin'deki 200 milyon yıllık bir alandan çıkarılan Masoris patagonicus yumurtası da vardı. Her iki durumda da araştırmacılar, yumurtaların içinde belirgin embriyonik iskeletler görebildiler, ancak embriyoların etrafında yaygın haleler olarak adlandırdıkları şeyi gözlemleyene kadar yumuşak yumurta fosilleriyle uğraştıklarını fark etmediler. Aslında, daha yakından incelendiğinde, protosireytops yumurtalarının bazılarının esnek olduğu bulundu. Protosireytops ve Masorus örneklerinin yumuşak kabuklu yumurtalarının, büyük miktarda protein fosilleşme ürünü bulunmasıyla gösterildiği gibi, esas olarak organik yapıda olduğu tespit edildi. Araştırmacılar ayrıca, sert kabuklu yumurtaların protein fosilleşme ürünlerinin, PFP'ler, yumuşak kabuklu yumurtalarınkine göre daha az bozulmuş olduğunu buldular. Bu gözlem, dizilenebilir proteinlerin daha genç fosillerde nasıl korunduğu mekanizmasını anlamamız açısından çok önemlidir. Yine, sert biomineralize kabukların kalsiyum karbonatının, omurgalı fosillerinin kemikleri gibi, bir organizmanın biyomoleküllerini bir şekilde koruyup muhafaza ettiği görülüyor. Ek analizler üç farklı bileşimin olduğunu belirledi. Bu da sert yumurta kabuklarının dinozorlar arasında üç farklı dönemde bağımsız olarak evrimleştiğini gösteriyor. Eşsiz PVP'lere dayanarak yumuşak kabuklu yumurtaları tanımlama yeteneğimiz, dinozor davranışlarına dair yeni bilgiler edinmemizi sağlayacaktır. Doğuşucan yılanı gibi yumuşak kabuklu yumurta üreten canlılar yumurta kümelerini, bozunma sürecinde ısı üreten bir tür kompost yığınına gömerler. Sert kabuklu yumurtalarla dolu açık bir yuvada ise, embriyonik gelişim için gerekli ısı, kuluçkaya yatan ebeveyn tarafından sağlanır. Yumuşak kabuklu yumurtalardan sert kabuklu yumurtalara geçiş, ebeveyn davranışında büyük bir değişiklik gerektirmiştir. Dinozorlar artık yumurtalarını gömüp, embriyonik yavrularının kuluçkasını çürüyen bitki örtüsüne bırakarak uzaklaşamazlardı. Briggs ve Wyman'ın öne sürdüğü itirazlara ek olarak, diğer bilim insanları da farklı gerekçelerle proteinlerin uzun süre korunmasına karşı çıkmışlardır. Örneğin, Jacob Winder, Evan Saita ve meslektaşları, tüylerin, saçların ve pulların ana bileşeni olan keratin proteininin uzun süre varlığını sorgulayan önemli çalışmalar yayınlamışlardır. Fosilleşme sürecini tekrarlamak imkansız olsa da, insanlar sadece belirli bir süre yaşar, Winterin ekibi, yaşayan kuşların tüylerini, at kılını ve kuşlardan ve bir timsahtan alınan pulları iki çok farklı şekilde işleyerek uzun süre fosilleşmeyi taklit etmeye çalışmıştır. İlk olarak, tüyleri normalde tüylerde bulunan bir mikrop koleksiyonuyla 50 gün boyunca hafif yüksek sıcaklıklarda kuluçkaya yatırdılar. İkinci olarak, tüyleri, kılları ve pulları 24 saat boyunca yüksek basınç altında, yaklaşık 250 atmosfer, 250 santigrat dereceye kadar sıcaklıklarda işleme tabi tuttular. Her iki durumda da sonuçlar hiç de iç açıcı değildi. Tüyler, analiz edildiğinde keratin izine rastlanmayan kalın, kötü kokulu bir sıvıya dönüştü. Bu sonuçlar göz önüne alındığında, Winter'in grubu keratinin uzun süre korunma potansiyelinin düşük olduğu sonucuna vardı. Yarım düzine başka laboratuvardan benzer veriler rapor edilmiş olsa da, bu sonuçlar popüler basında nadiren yer alıyor, bunun yerine, olumlu sonuçlar veren, keratinin tespit edildiği iddia edilen çalışmalar dikkat çekiyor. Bu tür raporların çoğu, immunohistokimya adı verilen bir tekniğe dayanmaktadır. Bu yaklaşımda, araştırmacının tespit etmek istediği proteine özgü olduğu varsayılan bir antikor, fosil doku ile inkübe edilir. Hedef proteine bağlanır, eğer o protein mevcutsa, ve radyo yakalı bir kimyasal madde ile etiketlenmiş antikor daha sonra mikroskop altında görüntülenir. Antikor mevcutsa, hedefi olan antik proteininde mevcut olduğunu varsayıyoruz. Immunohistokimya son derece değerli bir tekniktir, tıpta ve biyolojinin neredeyse tüm dallarında, tek tek proteinleri yerinde tespit etmek ve lokalize etmek için kullanılır. Patologlar, biyopsi yapılan dokuda belirli bir proteinin mevcut olup olmadığını bilmeleri gerektiğinde bu tekniği sıklıkla kullanırlar, örneğin, Varlığı meme kanseri hastaları için kötü bir prognozu gösteren her ikinci. Paleobioloji alanında, immünohistokimya 10 yıllardır antik proteinleri tespit etmek için kullanılmaktadır ve derin zaman proteinlerine ilişkin daha yeni raporların çoğu bu tekniğe dayanmaktadır. Antik bir proteini tespit etmek için protein dizisi verileri yerine antikor kullanan daha ilginç çalışmalardan biri, dinozor uçuşunun kökenine dair bilgiler sağlamıştır. Bir kuşun uçma yeteneği, aerodinamik şekle sahip kanatlara, asimetrik ve üst üste binen tüylere ve moleküler düzeyde benzersiz bir keratin türüne bağlıdır. Tüm omurgalılar, çeşitli keratin türlerinden birini veya daha fazlasını üretir, ancak modern kuş tüylerindeki keratinler özellikle kükürt bakımından zengindir, bu bileşen, keratin moleküllerinin birbirine bağlanarak daha güçlü ve dayanıklı bir tüy oluşturmasını sağlar. Moleküler farklılaşma çalışmaları, modern tüye özgü keratinlerin yaklaşık 143 milyon yıl önce evrimleştiğini öne sürmüştür. John Gejo ve aralarında Mary Shiwitz'in de bulunduğu işbirlikçileri, çok eski ve çok daha genç dinozor fosillerindeki antik keratinler arasında farklılıklar tespit edip edemeyeceklerini görmek istediler. 143 milyon yıldan daha eski ve daha genç türler de dahil olmak üzere Tüylü teropodların çok sayıda fosiline erişimleri olduğu için bu çalışmayı yürütmek için iyi bir konumdaydılar. Bilim insanları fosil tüylerinden keratin protein dizisi verisi elde etmeye çalışmasalar da, hem antikorlar hem de kükürt içeriği ölçümleri kullanarak farklı keratin türlerini tespit etme yeteneklerinden yararlandılar. Sonuçları, Ançırniz cinsine ait 160 milyon yıllık bir dinozorun tüylerinin, Kuşların doğrudan atasına daha yakın olan Eo cinsine ait 130 milyon yıllık bir teropod dinozorun tüylerinden belirgin şekilde farklı keratinlere sahip olduğunu gösterdi. Araştırmacıların sonuçları, daha eski dinozorların tüylerinin daha az kükürt, daha az çapraz bağ, farklı keratin proteinleri içerdiği ve sonuç olarak uçmayı destekleme yeteneklerinin daha düşük veya hiç olmadığı teorisini doğrular gibi görünüyor. Diğer laboratuvarlar tarafından da doğrulanırsa, bu veriler, eski biyomoleküllerin karmaşık davranışların evrimi hakkında bize bilgi verme potansiyelinin olağanüstü bir örneği olacaktır. Ancak, Schweitzer ve meslektaşlarının, kuş benzeri terapod Shavia dizörtü adlı başka bir dinozorun tüylerinde keratin bulunduğuna dair raporlarından haberdar olan Jacob Winder, Evan Saidta ve meslektaşları, Keratin içerdiği bildirilen aynı örneğe ait materyali yeniden incelediler. Birkaç farklı spektroskopik teknik kullanarak, şavya dizörtüde tüy benzeri materyalin organik madde, hele ki keratin değil, kalsiyum fosfattan oluştuğunu belirlediler. Sonuç olarak, immunohistokimyanın, derin zaman örneklerini analiz etmek için doğru bir yöntem olmadığı sonucuna vardılar. Derin zamanlardan kalma proteinleri tanımlamaya çalışırken sıkça karşılaşılan bir sorun özellikle sinsi bir durumdur. Fosillerin gömüldüklerinde yüksek basınca ve ısıya maruz kaldıklarını ve bazı durumlarda, Idaho'daki fosil çanağındakiler gibi, suyla doygun olduklarını uzun zamandır biliyoruz. Antik proteinlerin tek tek amino asit bileşenlerinin, sudaki kimyasallarla veya fosil içinde üretilen kimyasallarla reaksiyona girerek amino asitlerin yapılarını değiştirebileceği ortaya çıkmıştır. NOTR amino asitler asidik hale gelebilir, pozitif yüklü amino asitler negatif yüklü hale gelebilir, alkol grubu içeren amino asitlerin bu grubu kopabilir potansiyel modifikasyonların listesi uzundur. Şimdi, şu 4 amino asit dizisini tanımak üzere yapılmış bir antikor düşünün, 1. N O T R 2. pozitif yüklü 3. N O T R ve 4. bir alkol. Şimdi de proteinin dizisinin 1. negatif yüklü 2. negatif yüklü 3. negatif yüklü ve 4. artık alkol olmayan bir amino asit şeklinde dönüştürüldüğünü düşünün. Antikorun modifiye edilmiş proteine bağlanacağına dair herhangi bir neden var mı? Cevap elbette hayır. Schweitzer ile onu eleştirenler arasındaki mevcut çıkmazın çözülmesi zaman ve çok sayıda laboratuvarın katkısını gerektirecektir. Aslında, Weyman'ın protein fosilleşme ürünleri üzerine yaptığı çalışma, verilerini arka plan luminesansına bağlayan bilim insanları tarafından zaten eleştirilmiştir. Bilim camiası, geçmişte dogmatik olma iliminde olan kurumların bazı yeni keşifleri kabul etmeyi reddettiği ve uzun vadede yanıldıklarının kanıtlandığı tartışmaların farkındadır. Levha tektoniği belki de en ünlü örnektir, ancak benim favorim Washington eyaletinin doğusundaki çorak arazilerin nedeni olan Misula Gölü'dür. 1920'lerde jeolog J. Harlan Bretz, sonradan doğru olduğu ortaya çıkan bir teoriye göre Çorak arazilerin kanalları, yaklaşık 14 bin yıl önce Montana, Misula yakınlarındaki buzul setlerinin aniden yıkılması ve sel sularının Pasifik Okyanusu'na kadar akmasıyla oluşan bir dizi sel tarafından oyulmuştu. O dönemdeki jeoloji topluluğu, jeolojik değişimlerin son derece yavaş, binlerce hatta milyonlarca yıl içinde gerçekleştiğine dünyayı ikna etmek için bir yüzyıl harcamıştı. Şimdi ise Brett, onların düşüncesine göre, yaratılıştaki gibi bir sel fikrini yeniden canlandırmak istiyordu. İnançlarında oy birliği içinde, onun sonuçlarına şiddetle karşı çıktılar. Ancak sonunda Bratz'in haklı olduğu kanıtlandı. Belki de 65 milyon yıllık dinozor protein dizileri de böyle bir başka hikaye olacaktır. Son zamanlarda Schweitzer çıtayı yükseltti. En yeni çalışması, dinozor DNA'sının derin zaman içindeki korunmasını hedef alıyor. Ergenlik dönemindeki büyüme sırasında, kıkırdak üreten kondrosit adı verilen hücreler ya osteoblastlarla değiştirilir ya da osteoblastlara dönüşür. Daha sonra osteoblastlar, yeni kemik dokusu oluşturmak için mevcut kıkırdağı değiştirir. Schweitzer, ergen dinozorlara erişmek için iyi bir konumdaydı. 1980'lerde Jack Horner, Kuzeybatı Montana'da ördek gagalı dinozorların, H.Y. Pacroris Sitebingeri, bir yuvalama alanını keşfetmişti. Bireysel yuvalar, düzinelerce fosil yavru iskeleti içeriyordu. Şiveytser, yavru kemiklerinin ince kesitlerini mikroskopla incelediğinde, kemik yerine kıkırdak içeren harika bir şekilde korunmuş genç yumuşak doku buldu. Bölünme sürecinde olan kondrositlere benzeyen yapılar gördü. Çekirdekler ve çekirdeklerin içinde kromozomlar gördü. DNA'ya bağlanan ve görüntülenmesini sağlayan floresan reaktifler kullanarak, Schweitzer ve meslektaşları bu eski kondrositlerde DNA'nın varlığını bildirdi. Aslında, bu boyalar bozulmamış çift sarmallı DNA'ya özgüydü, küçük tek sarmallı DNA parçalarına bağlanamıyorlardı. Schweitzer bir gün dinozor DNA'sının dizilimini açıklayabilir mi acaba? O, bunu yapan ilk kişi olmayacaktı. 1994'te Brian Young Üniversitesi'nden Scott Woodward ve meslektaşları, 80 milyon yıllık kemik parçalarından elde ettikleri ve bir dinozora ait olduğunu varsaydıkları kısa bir DNA dizisini yayınladılar, bir eleştiriler ardı ardına geldi. Laboratuvarlar, dizilerin insan kaynaklı kirlenmeden kaynaklandığını tespit etti. Muldward'ın sonuçlarını eleştirenler arasında Mary Schweitzer de vardı. İki bunun sonucunda Schweitzer'ın eski bir kondrosit DNA dizisini yayınlamakta tereddüt edeceğini tahmin edebiliriz. Eğer Schweitzer bir gün dinozor DNA dizisi yayınlarsa, bunun tartışılmaz olması gerekir. Carl Sagan'ın meşhur sözüyle olağanüstü iddialar olağanüstü kanıt gerektirir. 9. Antik DNA'nın zayıf kökenleri DNA, deoksiribonükleik asit, en eski biyomoleküldür. Doğrudan veya dolaylı olarak, DNA'nın kendisi de dahil olmak üzere, yeryüzündeki her çok hücreli organizmanın her biyomolekülünü oluşturmak için gereken bilgiyi taşır. DNA dizilerindeki küçük rastgele değişiklikler, yeni türlerin evriminden ve yaşamın basitten karmaşığa doğru çeşitlenmesinden sorumludur. Eğer milyonlarca derin zaman yaşam formundan sadece birkaçının genomuna, bir organizmanın her geninin tam dizisine, sahip olsaydık, dünyadaki yaşam tarihine dair anlayışımız katlanarak genişlerdi. Ancak asla sahip olamayacağız, çünkü güzel DNA molekülü, kışın gül gibi, son derece kırılgandır, çok çeşitli kimyasallar ve ortamlar tarafından tahrip edilmeye karşı hassastır. Dinozor kemiklerinde DNA olduğuna dair raporlara rağmen, en eski geçerli DNA dizisi 2 milyon yıldan biraz daha eskidir, derin zamanın göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süredir. Peki, antik DNA söz konusu olduğunda 2 milyon yıl gerçekten bir sınır mı? Bir gün, uzun zaman önce nesli tükenmiş hayvanların tüm genomlarını bulma hayalini gerçekleştirebilir miyiz? Yeni teknolojilerin görünüşte sonsuz gelişimi, bu konudaki heyecanımızı artırıyor. Bilim insanları 1990'larda insan genomunun tamamını haritalandırdığında, bu görev düzinelerce laboratuvar ve 10 yıldan fazla çalışma gerektirmişti. Bugün, bir kişi tek bir günde çok daha yüksek bir doğrulukla tüm bir genomu sıralayabiliyor. Bu kadar hızlı ilerlemeler göz önüne alındığında, Bir Tyrannosaurus Rex'in fosil dişinden bir genom elde etmek o kadar da imkansız görünmüyor. Uzun zaman önce nesli tükenmiş dinozorları, elbette kehribar içinde korunmuş, kanla dolu bir sivrisineğin karnından elde edilen antik DNA kullanarak yeniden diriltebileceğimiz fikri, ilk olarak Michael Christian'ın Jurassic Park romanıyla kamuoyunun hayal gücüne sunuldu. Crichton son derece yetenekli ve hayal gücü yüksek bir yazardı peki bu inanılmaz fikri nasıl buldu? 1980'lerin başlarında, birkaç kişi birbirinden bağımsız olarak bu olasılığı öne sürmüştü, ancak hiçbiri bu kavram hakkında herhangi bir şey yayınlamamıştı. Bunlardan biri, o zamanlar Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de bilim insanı olan George Poiner'dı. Aslen entomolog olarak eğitim alan Poiner, Küçük kehribar parçalarını inceleyerek şaşırtıcı derecede çeşitli derin zaman yaşam formları bulmasıyla hızla ün kazandı. 1982'de, dokuları o kadar iyi korunmuş ki hücresel yapılar, hatta çekirdekler bile gözlemlenebilen, kehribar içinde hapsolmuş 40 milyon yıllık bir sineği gösteren bir makale yayınladı. Kısa bir süre sonra Poinar ve birkaç meslektaşı, soyu tükenmiş DNA çalışma grubu adını verdikleri bir grup kurdu. Grup yıllık bültenler yayınladı, bunlardan birinde, kehribar içinde korunmuş kan emici böceklerden dinozor DNA'sı elde etme olasılığı hakkındaki fikirlerini ayrıntılı olarak anlattılar. Tıp fakültesi mezunu olan Christian, bültene rastladı ve Berkeley'de Poiner ile görüşmek üzere randevu ayarladı. Konuşmaları tek taraflıydı, Christian dinliyordu ama Poiner'ın çalışmalarına olan ilgisinin nedenlerini açıklamıyordu. Şüphesiz ki, Christian bu konuşmadan Jurassic Park'ta tasvir edilen bilimi, özellikle de kehribar olarak bilinen fosilleşmiş ağaç reçinesinin oynadığı merkezi rolü formüle etmesini sağlayan bilgileri edindi. Eğer bir gün kehribar içinde korunmuş bir böceğe mikroskop altında bakma şansınız olursa, harika bir deneyim yaşayacaksınız. Morfolojik detayların korunması, kayadaki sıkıştırılmış fosillere kıyasla o kadar mükemmel ki ve kehribardaki fosillerin bolluğu o kadar fazla ki, birçok paleontolog araştırmalarını kehribar örnekleriyle sınırlandırıyor ve kayadaki düzleşmiş bir fosile bakmayı bile reddediyor. Kehribarın böceklerin, Kuş bacaklarının, semenderlerin, bozulmamış bir kertenkele kafatasının ve hatta bir ammonitin bozulmamış ve ayrıntılı morfolojik özelliklerini koruyabilme yeteneği, onu paleobiolojinin önemli bir odak noktası haline getirmiştir. Özellikle benim alanım olan fosil böceklerin incelenmesi olan paleoentomoloji için çok önemlidir. Bu yüzden 2019'da Dominik Cumhuriyetinin güzel ve tarihi şehri Santo Domingo'da düzenlenen 8. Uluslararası Fosil Böcekler, Eklem Bacaklılar ve Kehribar Konferansı'na katıldım. Toplantının sonunda, adadaki birkaç kehribar madenine saha gezileri düzenlendi. Elektrikli aydınlatma, güzelce tasarlanmış ahşap destekler ve hatta kehribar işleme ekipmanlarıyla donatılmış uzun, yatay bir maden kuyusunda çalışan düzinelerce adamı içeren Jurassic Park filminde tasvir edilen madenlerin aksine, Dominik Cumhuriyetinin doğu bölgesindeki Mina de Val madenleri biraz daha az gösterişliydi. Karşılaştığım ilk maden, yaklaşık 1,5 metre karelik, 30 metreden fazla derinliğe sahip, gözle görülür çok az yapısal desteğe sahip dikey bir kuyuydu. Kuyudan yaklaşık 3 metre yukarıda konumlandırılmış bir vinç, küçük bir motorla çalıştırılarak genç bir adamı yavaşça yüzeye çekiyordu. Adam elleriyle halata tutunmuş, ayakları halatın ucundaki bir kovanın üzerinde duruyor ve ağzında bir el feneri tutuyordu. Üstü çıplak, terden sırlı sıklan ve kil çamuruna bulanmış haldeydi ve hiç gülümsemiyordu. Dominik Cumhuriyeti'nin kuzey bölgesindeki La Cember madeni, bir tepenin yamacına yaklaşık 3 metre derinliğinde kazılmış kısa, yatay bir çukurdu. Kuyu terimi abartı olurdu. Varışımızdan birkaç dakika sonra, kazançlarının çoğunu elde ettikleri aracıların yokluğunda kehribarlarını satmak için can atan bir düzine kadar yerel madenci ortaya çıktı. Çok kusurlu, sayısız çatlakla dolu ve çoğunlukla opak olan, beyzbol topu büyüklüğünde ham bir kehribar parçası ilgimi çekti ve satın aldım, İçinde bir böcek varsa bile görmek imkansızdı. Örnek bilimsel olarak çok az değere sahip olsa da, Evdeki arkadaşlarıma çoğu kehribarın müzelerde görülen güzel parçalara benzemediğini gösterebilmek için 50 dolara değdi. Kehribarın kendisi de eski biyomoleküllerden oluşur. Ancak biz öncelikle kehribarın koruduğu türlerin biyomolekülleriyle ilgileniyoruz. Ağaçların fiziksel hasara tepki olarak salgıladığı reçineler, küçük bir böcek için yapışkan bir ölüm tuzağıdır. Viskoz ve çok sayıda zararlı kimyasal maddeyle dolu olan böcekler yavaş yavaş hapsolur ve ölür. Yeterli zaman verildiğinde, doğru ortamda gömülür reçineler polimerleşerek katı bir madde oluşturur. Bilimsel literatür genellikle kehribarı mükemmel bir koruma ortamı olarak tasvir eder, canlı fiziksel olarak korunur, su yavaş yavaş kaybolur, böcek susuz kalır, mumyalanır, Ve reçinenin zehirli bileşenleri hem antibiyotik hem de doğal bir sabitleyici görevi görür. Poiner'ın fikri son derece mantıklıydı. Dünyanın en seksi biyomolekülü olan DNA, doğanın mükemmel koruyucusunda korunuyordu. 1990'da Jurassic Park'ın yayınlanmasının ardından, bir an için bu hayalin hızla gerçeğe dönüştüğü gibi görünüyordu. Bir Amatörlük Dönemi 1990'ların başlarında, 120 milyon yıldan daha eski kehribar içindeki böceklerden derin zaman DNA'sı elde edildi. Çok sayıda makale yayınlandı, bir termit, bir böcek, bir arı ve bir sinekten hepsi kehribar içinde DNA bulundu. Bilim insanları hatta bir dinozor kemiğinden bile DNA buldu. En saygın bilimsel dergilerde yayınlanan bu araştırma, yazarlar için büyük bir tanıtım ve şöhret sağladı ve neden olmasın 100 milyon yılı kapsayan kehribar içindeki akraba organizmalardan elde edilen DNA'nın analizi evrimin en temel mekanizmalarının eşi benzeri görülmemiş bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktı İlk yayınlar sonraki raporları tetikledi ve paleo yeni bir şafağa doğru hızla ilerliyor gibiydik ta ki her şey altüst olana kadar Yazarlar orijinal DNA örneklerini analiz için sağlasalar bile diğer bilim insanları orijinal verileri yeniden üretemediler. Sonraki araştırmalar, sadece birkaç bin yıllık, çok genç yarı fosilleşmiş kehribar, kopal olarak adlandırılır, içinde hapsolmuş böceklerin DNA'dan yoksun olduğunu göstermiştir. Sadece 100 yıl önce toplanan, kurutulan ve müzelerde saklanan böcek örnekleri, canlı böceklerde bulunan DNA'nın yarısından daha azını içeriyordu. Böceğin dış iskeletini oluşturan ve bozulmaya karşı oldukça dirençli olduğu bilinen sert polimer kitin bile, Dominik Cumhuriyetinden 16 milyon yıllık kehribarda bulunamadı. Kötü haberler gelmeye devam etti. Hapsolmuş dokular, birçok durumda, dış kaynaklı malzemelerden oluşuyordu. Organik biyomoleküller yerine, dokuların orijinal yapılarını neredeyse mükemmel bir şekilde kopyalayan pirit ve alüminyum silikatlar gibi inorganik tuzlardı. Ve birçok durumda, fosilleşmiş böcekler kehribara dışarıdan bakıldığında mükemmel bir şekilde korunmuş gibi görünse de, içlerinde fosillerin boş olduğu ortaya çıktı. Bu yanlış iyimserliğin sorumlusu, polimeraz zincir reaksiyonu, PCR, adı verilen yeni bir teknolojiydi veya daha doğru bir ifadeyle, PCR-Iğne yanlış kullanımıydı. İşlemin eşi benzeri görülmemiş hassasiyeti, yetersiz teknikle birleşince, bulaşıcı DNA'nın çoğaltılmasına olanak sağladı. Laboratuvarda dolaşan bir sis, buhar veya nefeste bulunan tek bir DNA molekülü bile hatalı bir sonuç üretmek için yeterliydi. 120 milyon yıllık bir böceğe ait olduğu düşünülen bir DNA dizisinin sonunda bir mantarın DNA'sı ile ilişkili olduğu gösterildi. PCR prosedürüyle, kehribar parçasında hapsolmuş böcekler değil, yaşayan meyve sinekleri, cırcır böcekleri ve çekirgelerin DNA'sı tespit edildi. Bu sorunlar öngörülebilirdi. Bulaşıcı DNA sorunu 1990'da iyi biliniyordu ancak yersiz bir iyimserlik, aksi takdirde sağduyulu bilim insanlarının bu olasılığı göz ardı etmesine yol açtı. Bir eleştiri, 1990'ların başlarını bilimsel amatörlük dönemi olarak nitelendirdi. Bu utanç verici olayların ardından konferanslar düzenlendi ve standart kurallar oluşturuldu. Kontaminasyonu önlemek için, antik DNA'nın ayrı ve özel bir laboratuvarda işlenmesi ve sonuçların bağımsız laboratuvarlar tarafından tekrarlanıp doğrulanması önerildi. Bugün, polimeraz zincir reaksiyonunun, PCR, meşru antik DNA araştırmalarının kurulmasındaki kritik rolü evrensel olarak kabul edilmektedir. Aslında, antik DNA araştırmalarının başlangıcındaki birkaç utanç verici aksaklığa rağmen, PCR, giderek daha eski ve daha eksiksiz antik DNA dizilerine doğru ilerlememizin büyük ölçüde sorumlusu olmuştur. Gerçekten de modern biyolojinin PCR kullanımına ne kadar bağımlı olduğunu ve ondan ne kadar fayda sağladığını anlatmak zordur. Bu aracın neden bu kadar güçlü olduğunu ve yanlış kullanımının 1990'ların başlarındaki asılsız iddialara nasıl yol açtığını tam olarak anlamak için tekniğin nasıl çalıştığı hakkında biraz daha bilgi edinmekte fayda var. Kari Mullis'in nihayetinde kimya alanında Nobel ödülüne layık görüldüğü PCR süreci DNA'mızın belirli kısımlarının düzensiz DNA karışımlarının eser miktarlarından seçici olarak ayıklanmasını ve büyük ölçüde çoğaltılmasını sağlar. Örneğin, bir sigara izmaritinde kalan görünüşte son derece küçük miktardaki DNA, PCR'ye dayalı adli tekniklerin uygulanmasından sonra bir suçluyu tespit edebilir. 1980'lerin ortalarında Mullis, PCR sürecinin ön bir versiyonunu geliştirmiştir ancak o noktada, daha sonra olacağı gibi çığır açan ve ticari olarak uygulanabilir bir teknik olmaktan çok uzaktı. Süreç, DNA örneğini, reaktifleri ve az miktarda bir protein olan DNA polimeraz enzimini karıştırmayı içeriyordu. Bu enzim, küçük DNA parçalarını alır ve çift sarmallı DNA oluşturmak için onları kopyalar. Reaksiyonun ilk turu tamamlandıktan sonra, Yeni oluşan DNA'nın iki ipliğini ayırmak ve ikinci bir çoğaltma turu için şablon haline gelmelerini sağlamak için karışımın ısıtılması, 95 santigrat dereceye kadar, gerekiyordu. Hesaplamalar, bu tü 30 çoğaltma döngüsünden sonra tek bir hedef DNA dizisinin 1 milyara kadar kopyasının üretilebileceğini göstermiştir. DNA'nın eser miktarları bile 1 milyar kat çoğaldığında kolayca tanımlanabilir hale gelir. Bu aynı zamanda bilinmeyen kirleticilerin bu kadar büyük tahribata yol açmasının da nedenidir. Ancak Mullis'in icadının gelişimini engelleyen ciddi bir sorunu vardı. İşlem, her döngüyü başlatmak için yeni DNA polimeraz eklenmesini gerektiriyordu, çünkü karışımın ısıtılması enzimi yok ediyordu. Gerekli eklemeler süreci büyük ölçüde yavaşlattı ve PCR'ı gerçekleştirmek için gereken fiziksel manipülasyon sayısını artırdı. İhtiyaç duyulan şey, sıcaklık 95 santigrat dereceye yükseltildiğinde yok olmayacak, ısıya dayanıklı bir enzimdi. Neyse ki, diğer bilim insanlarının kısa süre sonra fark edeceği gibi, ihtiyaç duydukları enzim 20 yıl önce Yellowstone Milli Parkı'nda bulunmuştu. 1960'ların ortalarında, Indiana Üniversitesi'nde bakteriyolog olan Thomas Brock, Yellowstone'un ünlü kaplıcalarındaki neredeyse kaynar suda yaşayan mikroorganizmaları incelemek için 10 yıllık bir araştırma programı başlattı. O dönemde Bilimsel Görüş Birliği, bakterilerin ve proteinlerinin 73 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklarda hayatta kalamayacağı yönündeydi. Batı Yellowstone'daki bir saha laboratuvarında çalışan Brock, Bu sınırlamaya meydan okudu ve ekstremofil bakteriler olarak adlandırılan bakterilerin izolasyonu ve kültürü için yeni teknikler geliştirdi. Bu araştırmanın bir parçası olarak, Burok ve laboratuvarında çalışan lisans öğrencisi Hudson Fruiz, Park'ın Alt Geyser havzasındaki mantar termal kaynağından toplanan materyalden yeni bir bakteri türü olan Thermus akveşkusu izole etti. Daha sonraki çalışmalarda, bu bakteriden elde edilen enzimlerin kaynar suda bile işlevlerini sürdürebildiğini gösterdiler. Burak, Törmus akveşkus kültürlerini halka açık hale getirdi ve bu da yaklaşık 20 yıl sonra modern PCR'ı geliştiren bilim insanlarının sorunlarını çözmelerine olanak sağladı. 12 sonunda klonladıkları DNA polimerazına artık Taq polimeraz deniyor, Taq kısaltması Törmus akveşkusdan geliyor. Isıya dayanıklı enzimin kullanımı, her döngüden sonra yeni enzim eklemek için PCR reaksiyonunu durdurma ihtiyacını ortadan kaldırdı, artık reaktifleri bir tüpe ekleyip, programlanmış ısıtma ve soğutma adımlarından geçen bir cihazda bekletiyoruz. En eski antik DNA Antik DNA'nın çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşabileceği fikri aslında yanlış değildi. Hatta 1984 yılına gelindiğinde bile, nispeten yakın geçmişten de olsa, antik DNA'nın elde edilmesi konusunda emsaller vardı. Bilim insanları, bir mısır mumyasından ve soyu tükenmiş bir ova zebrası alt türünün müze örneğinden geçerli antik DNA izole etmişlerdi. Yine de, 20 yıl öncesine kadar DNA elde etme konusunda teknik sınırın yaklaşık 40 bin yıl, yani neandertallerin ortadan kaybolduğu zamana denk geldiği düşünülüyordu. Neyse ki, bu tahminin aşırı karamsar olduğu ortaya çıktı. Ancak antik DNA'nın bizi ne kadar geriye götürebileceğini görmek için, dünyanın en soğuk yerlerinden birini ziyaret etmemiz gerekecek. Arktik Okyanusu'nun çevresel suları, her biri bir ada veya ana kara yarımadasıyla çevrili 8 farklı denizden oluşur, Norveç Denizi, Barıns Denizi. Karadenizi, Laptev Denizi, Doğu Sibirya Denizi, Chukchi Denizi, Beaufort Denizi ve Mackenzie Denizi. Laptev Denizi ile Doğu Sibirya Denizi arasında 75,3 derece kuzey enleminde kalıcı olarak donmuş toprak veya permafrostun yaygın olduğu Yeni Sibirya adaları bulunur. Dünyanın mevcut permafrost rezervleri, Pleistosen dönemine ait fosillerin bir hazinesini oluşturur ve bu fosillerden kurtların, develerin mastodonların, tembel hayvanların, mağara ayılarının, biz onların ve daha birçok hayvanın DNA'sını elde ettik. Bu listeye, dişleri o kadar iyi korunmuş olan Sibirya mamutlarını da ekleyin ki, kaliteleri günümüzdeki fil dişine eşdeğerdir. Bölgenin özellikle çarpıcı bir fotoğrafında, Evgenya Arbagiva tarafından Bolşoy adasında çekilen karede, bir mamut kafatası kumsalda duruyor, 4,5 metre uzunluğundaki tek dişi, kafatasından gökyüzüne doğru güzelce şekillendirilmiş bir kemer gibi uzanıyor. Arka planda, mamutun kafatası ve dişi arasında, modern zamanların bir fil dişi avcısı yaklaşıyor, ayaklarının dibinde küçük, protesto eden bir dalga yükseliyor. Bu görüntü, uzak geçmişimizle ne kadar yakından bağlantılı olduğumuzu çağrıştırıyor. Mammuthus cinsi yaklaşık 5 milyon yıl önce Afrika kökenli bir atadan evrimleştiği düşünülmektedir. Kuzey Avrupa'da daha sonra birkaç türe ayrıldılar ve bunlardan biri olan Bozkır Mamutu, Mammuthus trogontherii yaklaşık 2 milyon yıl önce ortaya çıktı. Morfolojik analizlere dayalı çalışmalar, hem yeni hem de eski dünyada yaşayan M. trogontherii'nin yaklaşık 1,5 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da Kolombiya Mamutuna, M. columbi ve yaklaşık 700 bin yıl önce Avrasya'da en çok tanıdığımız mamut olan yünlü mamuta, M. primigenius, yol açtığını öne sürmüştür. Yaklaşık yarım milyon yıl boyunca, bu üç tür Kuzey Amerika'da bir arada yaşamıştır. En azından teori buydu. Stokholm'deki paleojenetik merkezinden Tom van der Valk ve meslektaşlarının yakın zamanda gerçekleştirdiği çığır açıcı bir çalışmada, Kuzeydoğu Sibirya'dan birkaç mamut dişi toplandı ve bunların en eskisinin yaklaşık 1,65 milyon yaşında olduğu tahmin edildi. Bu örneklerden izole edilen ve dizilenen antik DNA, Kolombiya mamutlarının atasının aslında Memutus Trogondri olmadığını gösterdi. Ayrıca, Memutus Clambi'nin yaklaşık 420 bin yıl önce, daha önce varsayılan 1,5 milyon yıldan çok daha yakın bir zamanda ortaya çıktığı belirlendi. Van der Valk ve meslektaşlarının elde ettiği veriler, M. Klambi'nin Kuzey Amerika'da, yünlü mamut ile daha önce bilinmeyen ve hala isimlendirilmemiş bir türün melezlenmesiyle ortaya çıktığını öne sürüyor. Ama bu nasıl olabilir ki, tüm melezler kısır değil mi? Cevap karmaşık, at ve eşeğin bilinen melezi olan katır neredeyse her zaman kısırdır, Ancak Kuzey Amerika'nın kuzeydoğusunda yaşayan ve 100 yıldan fazla bir süre önce ortaya çıkan iyi bilinen kurt koyun melezi istikrarlı bir morfo tip gibi görünüyor. Çakaldan (Canis latrans) daha büyük ve daha güçlü olan bu yaratığın DNA'sının yaklaşık %25'i kurttan (Canis lupus) geliyor. Ancak bilim insanları kurt koyun melezinin ayrı bir tür olup olmadığı konusunda hem fikir değiller ve resmi olarak böyle bir sınıflandırma yapılmadı. Çoğu melez hayvan kısır olsa da, melezlerin yeni bir tür ortaya çıkardığı melez türleşme adı verilen bir olgu vardır. Bu durum bitkilerde hayvanlardan daha yaygındır. Ancak bitkilerde bile çok nadirdir. Ancak iki mamut türünün 4 milyon yıldan fazla bir süre önce Kuzey Amerika'da yan yana yaşadığı göz önüne alındığında, bunun gerçekleşmiş olması gerekir. Çalışmanın en ilginç yönü ise, mamut DNA'sının bugüne kadar keşfedilen tüm antik DNA'lardan iki kat daha eski olmasıydı. Önceki rekor sahibi, 2003 yılında Kanada'nın Orta Yukon bölgesinden bir fosil attan izole edilmişti. Eski Evi ve meslektaşları, Pleistos'un omurgalılarının zengin ve çeşitli fosilleriyle ünlü Orta Yukon bölgesindeki Distle Creek bölgesinde saha çalışması yaparken, yaklaşık 700 bin yıldır donmuş toprakta kalmış soyu tükenmiş bir at türü olan Iquus scotin'in bacak kemiğini keşfettiler. Kemikten alınan DNA'nın daha sonra dizilenmesi, organizmanın tüm genomunu ve bir veri hazinesini ortaya çıkardı. Eski zamanlarda yaşamış bir hayvanın tüm genomuna, 20.000'den fazla farklı gen, erişim, bir organizmanın cinsiyeti, deri pigmentasyonu ve göz rengi de dahil olmak üzere çok büyük miktarda bilgi sağlayabilir. Tek bir genin farklı varyantları farklı saç renklerinden sorumludur. Bu nedenle bu tek genin dizisi belirlenebilirse, bir memelinin saç rengi tespit edilebilir. Ancak Iqus atalarının ve daha genç akrabalarının evremini gerçekten anlamak için, soyu tükenmiş atın dizilerinin diğer örneklerle karşılaştırılması gerekiyordu. Modern evcil bir atın, Ikuğız cabalius, ve günümüzde yaşayan vahşi bir atın, Pırzıvılski atı, genomları dizilendi, ayrıca Sibirya'daki Arktik Okyanusu kıyısındaki Taymeyere yarımadasından toplanan 43 bin yıllık bir fosil olan Ikuğız lambinin genomu da dizilendi. Bu çeşitli soylar arasındaki dizi farklılıkları, Equus cinsinin ilk olarak 4 milyon yıldan biraz daha uzun bir süre önce ortaya çıktığını, modern atların Przewalski atından yaklaşık 55 bin yıl önce ayrıldığını ve yaklaşık 5500 yıl önce evcilleştirildiğini gösterdi. Ve bu, araştırmacıların atların genomlarından çıkarabildiklerinin sadece küçük bir bölümüydü. Antik DNA analizleri, bir türün ilk ortaya çıkış zamanını ve doğrudan atalarının kimliğini belgelemeye ek olarak, bir türün neden ve nasıl yok olduğunu da bize anlatabilir. Örneğin, Sibirya mamutlarının başına gelenleri ele alalım. Sibirya ana ile adalar arasındaki su şu anda 30 metreden daha sığ. Ancak 20.000 yıl önce buzullaşma nedeniyle okyanus seviyeleri yaklaşık 120 metre daha düşüktü. Sonuç olarak adalar anakaraya bağlandı ve anakaranın büyük omurgalılarıyla doldu. Yaklaşık 1300 kilometre doğuda, Rangel Adası binlerce mamutla da dahil olmak üzere çeşitli memelilere ev sahipliği yaptı. Ancak yaklaşık 9.000 yıl önce deniz seviyeleri yükseldi ve mamutlar adaya hapsoldu. İzole edilmiş halde, dünyadaki son mamutlar oldular, son nesilleri belki de Mezopotamya kralı Gılgamış ve Giza piramidinin kurucusu Firavun Kufu'nun çağdaşlarıydı. Rangel adasında hayatta kalan son yünlü mamutların korunmuş kemiklerinden elde edilen genomlar, enfeksiyonlar ve hastalıklarla savaşmaya yardımcı olan beyaz kan hücrelerinin genlerindeki genetik çeşitlilikte yaklaşık yüzde kırklık bir azalma gösterdi. Genellikle azalan popülasyonlar ve ardından gelen akraba evliliği sonucu ortaya çıkan çeşitlilik eksikliği, tehlikeli bir durumdur. Genetik çeşitliliği artırmanın neredeyse imkansız göreviyle karşı karşıya kalan hayvanlar, dayanıklılıklarını ve uyum sağlama yeteneklerini kaybeder ve sonunda yok olurlar. Ana kara popülasyonlarından 6000 yıl daha uzun süre hayatta kalan küçük ve izole mamut popülasyonu, yavaş yavaş ortadan kayboldu. Akraba evliliği, belki de yok oluşlarının tek nedeni olmasa da, önemli bir rol oynadı. Mamutların evrimleşmesinden çok önce yaşamış olan, çok daha eski organizmaların donmuş cesetleri bulunmayı bekliyor olabilir. Tahmini 20 milyon yıllık en eski donmuş toprak, Transantarktika dağlarında bulunmaktadır. Ne yazık ki, küresel ısınma, dünyanın kutuplarında çok daha hızlı yükseliyor. Gezegenin donmuş topraklarının büyük ölçüde erimesine neden olacaktır. Bu ısınma, çok sayıda paha biçilmez örneğe daha kolay erişim sağlarken, aynı zamanda şu anda donmuş toprakta gömülü olan örneklerin büyük bir yüzdesinin sonsuza dek kaybolacağı anlamına da geliyor. Şu anda bile, açıkta kalan cesetler güneş altında çürüyor. Son zamanlarda gelen çok sevindirici haberler, donmuş toprakta korunmuş örneklerin tek seçeneğimiz olmadığını gösteriyor. Axel Barlow, Michael Hofreiter ve meslektaşları, kafatası ılıman bir mağarada bulunan bir mağara ayısının, Ursus Prikudarensis, yüksek kaliteli bir genomunu yayınladılar. Gürcistan'ın Kafkas dağlarında bulunan bu kafatası, Sibirya'nın donmuş topraklarından çok uzakta korunmuş olmasına rağmen yaklaşık 360.000 yıl boyunca bozulmadan kalmıştır. Bu durumda kilit nokta, antik DNA'nın izole edildiği kafatasının bir bölümü olan petros kemiktir. Kafatasının bu özel kısmı çok yoğundur iç kulağı koruma işlevi görür ve bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak ele alacağımız gibi, DNA'sını korumada özellikle başarılıdır. Barlow ve ekibi, ayının DNA dizilerinin moleküler saat analizlerini gerçekleştirebildiler ve 24 bin yıl önce nesli tükenmiş olmasına rağmen, Modern kahverengi ve kutup ayılarının kardeş grubu olan bu Ursus grubunun bir filojenisini oluşturdular. Genom dizilimlerimizi giderek daha fazla hayvan türüyle birleştirdikçe, uzun zaman önce nesli tükenmiş bu türler, birkaç yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz şekillerde yeniden canlanacak. Sonuç olarak, antik yaşama duyulan popüler hayranlığın, Tyrannosaurus Rex'in fiziksel olarak ürkütücü büyüklüğünün çok ötesine geçeceğini düşünüyorum. Derin zaman DNA'sından antik proteinler. Antik DNA, türlerin evrimini ve yok oluşunu anlamamıza olanak sağlamanın ötesinde, antik yaşamı veya en azından bir yönünü yeniden üretmek için de kullanılabilir. Yüksek kaliteli antik DNA elde edilebilirse, yani tüm gen dizilerini sağlayan DNA bulunursa, karşılık gelen derin zaman proteinleri laboratuvarda üretilebilir. Tüm genom olmasa bile, belirli bir genin yeterince kısa ama örtüşen antik dizisine sahip olduğumuz sürece, tam gen dizisi belirlenebilir. Bu görev, soyu tükenmiş hayvana yakın akraba olan yaşayan bir organizmadan, örneğin, mamut için fil, ilgilendiğimiz proteini kodlayan genin dizisini kılavuz olarak kullanırsak daha kolay hale gelir. Ancak antik proteini üretmek için sadece antik DNA'dan fazlasına ihtiyacımız var. Ayrıca bir protein fabrikasına da ihtiyacımız var, İçine genin bir kopyasını yerleştirdiğimiz bakteri kültürlerine. Moleküler biyolojinin ilk dönemlerinde, ilgi duyulan bozulmamış bir gen, çıplak DNA olarak, bir kısmının bakteri hücrelerine taşınacağı ve bakterinin kendi genlerinden biriymiş gibi protein üretmek için kullanılacağı umuduyla bakterilerin varlığında inkübe ediliyordu. Ancak o zamandan beri, çok daha verimli bir mekanizmanın, eski geni hücre içine yerleştirmek ve protein üretimini sağlamak için bir vektör veya gen taşıyıcı kullanmak olduğunu öğrendik. Bu ilerleme büyük ölçüde, bakterilerin birbirleriyle genetik materyal alışverişi yapabilme yeteneğini, bakteriyel konjugasyon olarak adlandırılan bir süreç, keşfettiği için 1958'de Nobel ödülü kazanan Joshua Lederberg'e borçludur. Değiş tokuş edilen DNA, Lederberg'in plazmit olarak adlandırdığı dairesel çift sarmallı bir DNA molekülü biçimindedir. Modern moleküler biyologlar bu süreci ilgilendikleri geni manipüle etmelerine olanak sağlamak için kullanmışlardır. Laboratuvarda yabancı DNA içerecek şekilde modifiye edilen bir plazmit, vektör olarak adlandırılır, bakteri hücresinde yabancı DNA'nın doğru şekilde işlenmesine olanak sağlayan diğer genleri ve DNA dizilerini içerecek şekilde manipüle edilir. Vektörü oluşturun, yabancı DNA'yı, bizim durumumuzda, eski bir gen, taşıyan vektörü bir bakteriye yerleştirin ve bakterinin derin zaman proteinini sentezlemesine izin verin. Manipüle edilmiş DNA ve bu DNA'dan yapılan proteinler rekombinant DNA ve rekombinant protein olarak adlandırılır. Bu süreç, gen terapisi şirketlerinin genetik hastalıkları tedavi etmek için kullandığı sürece benzer. Örneğin, biyoteknoloji şirketi Bluebird Bio, adrenoleukodistrofi adı verilen bir hastalığı tedavi etmek için manipüle edilmiş virüsleri vektör olarak kullanıyor. Bu hastalığa sahip hastalarda, işlevsiz bir taşıma proteinini kodlayan belirli bir genin mutasyona uğramış bir versiyonu bulunur. Normalde, bu protein fazla ve istenmeyen doymuş yağ asitlerini, parçalandıkları organellere taşır. İşlevsel yağ asidi taşıyıcılarının yokluğunda, yağ asitleri genellikle beyinde birikir ve ciddi beyin hasarına ve sonunda ölüme neden olur. Bolubird bio, normal ve tamamen işlevsel bir taşıyıcı proteinin genini, daha sonra vektör görevi gören genetik olarak tasarlanmış bir virüse yerleştirir. İnsanları etkili bir şekilde enfekte etme konusunda uzun bir geçmişe sahip olan lentivirüsler, örneğin AIDS1 lentivirüs tarafından neden olunur, genetik terapi alanında yaygın olarak kullanılmaktadır ancak yalnızca virüsün patojenik özelliklerini ortadan kaldırmak için genetik olarak tasarlanmasından sonra rekombinant virüs hastanın kemik iliği kök hücrelerine bulaştığında yeni gen kök hücrelerin ve soylarının kalıcı bir parçası haline gelir ve hastanın yaşamı boyunca normal ancak rekombinant taşıyıcı proteinlerin üretimini sağlar, hasta iyileşir. Bu teknoloji yakın zamanda, belki de antik biyomoleküller üzerine yapılan diğer çalışmalardan daha fazla, geleceğin moleküler paleobiolojisinin gücünü ve potansiyelini örnekleyen bir çalışmada kullanıldı. Kevin Campbell, Michael Hofirater ve Alan Cooper, mamutların uzun tüylere ve modern fillerinkinden çok daha küçük kulaklara sahip olduğunu biliyorlardı. Ancak dış morfolojik özellikler mamutların Kuzey Amerika ve Sibirya'nın kuzey ovalarının soğuk ortamına geçişleri sırasında geliştirdikleri tek adaptasyonlar değildi. Araştırmacılar, belirli proteinlerin soğuk sıcaklık adaptasyonunun bir parçası olarak mutasyona uğradığını varsaydılar. Araştırmacılar, karda yürürken mamutun ayak tabanı gibi çevresel anatomik yapıların iç organlardan daha soğuk olduğunu biliyorlardı. Ayrıca hemoglobinin oksijenini daha düşük sıcaklıklarda daha az verimli bir şekilde saldığını da biliyorlardı. Bu iki gerçek göz önüne alındığında, mamut hemoglobininin çevresel vücut kısımlarının yeterli oksijenlenmesini sağlamak için evrimleşmiş olması mümkün mü? Bilim insanlarından oluşan ekip, 43 bin yıllık bir Sibirya mamutunun uyluk kemiğinden elde edilen 31 gram kemik tozundan DNA çıkardı ve mamut hemoglobin molekülünü oluşturan iki protein alt biriminin genlerini çoğalttı. Her iki gende çeşitli mutasyonlar sonucu modern fil genlerinden farklılık gösterdi. Ekip daha sonra bakteri kültürlerine mamut hemoglobin genini aktardı ve mamut hemoglobini üretmelerini sağladı. Soyu tükenmiş mamuta özgü eski bir protein, işlevselliğinin test edilmesine olanak tanıyan miktarlarda üretildi. İki eski molekülün karakterizasyonu, hemoglobin alt birimlerinden birinin asya fillerinden gelen alt birime göre 3 amino asit farklılığına sahip olduğunu gösterdi. 101. pozisyondaki bir ikame oldukça radikaldi, negatif yüklü bir amino asidin yüksüz bir amino asitle değiştirilmesini içeriyordu ve bu da hemoglobin molekülünün şeklini değiştirmesine neden oldu. Eski proteinin analizleri, mamut hemoglobininin 37 santigrat derecede normal şekilde, yani bir filin hemoglobiniyle aynı şekilde, işlev görürken, Soğuk sıcaklıklarda oksijen yükünü bir filin hemoglobininden çok daha kolay saldığını gösterdi. Ekip, mamut hemoglobinindeki dizi değişikliklerinin hayvanın soğuk sıcaklıklara adaptasyonunun bir parçası olduğunu göstermişti. Modern bilim henüz antik organizmaların tamamını yeniden üretemese de, bu yönde ilk adımları atmıştır, uzun zaman önce nesli tükenmiş organizmaların bireysel işlevsel bileşenlerini yeniden üretmiş ve karakterize etmiştir. Birçok eski organizmanın tüm genomları belirlenmiştir. Sonuç olarak, on binlerce eski protein kodlayan gen dizisi mevcuttur. Bu eski proteinlerin birçoğunun, birkaç rastgele amino asit değişimine rağmen, ilgili mevcut organizmalardakilerle aynı şekilde işlev gördüğü muhtemeldir. 42 bin yıllık bir attan elde edilen kemik proteini osteokalsinin tam dizisi, modern atlarınkiyle aynı olduğu bulunmuştur. Aslında, at, eşek ve zebra osteokalsin dizilerinin aynı olduğu ve at soyunun zebra, eşek soyundan yaklaşık 1,2 milyon yıl önce ayrıldığı düşünüldüğünden, equals osteokalsin proteininde 1,2 milyon yıldan fazla bir süredir hiçbir amino asit değişimi meydana gelmemiştir. Bununla birlikte, diğer eski genlerdeki küçük genetik farklılıkların büyük sonuçları olacaktır. Örneğin, eski DNA'nın bize veba hakkında yakın zamanda öğrettiklerini düşünün. Veba hastalığının ilk kaydı, 541 ile 544 yılları arasında Doğu Roma İmparatorluğunda meydana gelen ve 25 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan bir salgından gelmektedir. Moleküler saat analizleri, vebanın etken maddesi olan Yersinia pestis bakterisinin, yaklaşık 5800 yıl önce ortaya çıkan nispeten daha az virülanslı bir atadan türediğini göstermiştir. Aslında, Yersinia ye pestis, bugün olduğu gibi virülanslı bir bela haline gelmeden önce bir dizi değişime uğramıştır. Eski Evi Lerslev ve 17 farklı kurumdan bilim insanları, kapsamlı bir çalışmada, 101 bronz çağı iskeletinin dişlerinden örnekler alarak her bir örnekten antik DNA'yı izole edip dizilediler. Ayrıca iskeletlerden antik Yersinia ye pestis DNA'sını da izole edip dizilediler. Bronz Çağı bakteri genlerinden birinin günümüzdeki Yersinia ye pestis'te konakçı kan pıhtılaşmasını etkileyen bir proteini kodladığı biliniyordu. Genin tüm dizisi, yaşları birbirinden oldukça farklı olan 3 örnekten elde edildi: 2966, 3686 ve 4782 yaşında. Her üç örnekte de eski protein dizisi, günümüzdeki Yersinia pestis'inkinden 259. pozisyonda farklılık gösteriyordu. Tek bir amino asit kalıntısı başka bir amino asit kalıntısıyla değiştirilmişti. Wilersev ve meslektaşlarının çalışmalarını yayınladığı aynı yıl, Illinois'deki Northwestern Üniversitesi'nden Windham Lathembe meslektaşları, Wilersev tarafından tanımlanan eski geni Modern bakterinin karşılık gelen geninin yerine yerleştiren yeni bir Yersinia ye pestis türü yarattılar. Fareleri yeni Yersinia ye pestis bakterisiyle enfekte ettiler ve bunun günümüzde bile ölümlere neden olmaya devam eden modern Yersinia ye pestis türüne göre istilacı bir enfeksiyon oluşturmada 100 kat daha az etkili olduğunu buldular. Modern Yersinia ye pestis'in kan pıhtılarını çözme yeteneğinin artmasının bakterinin kurbanın vücuduna yayılmasına yardımcı olduğu düşünülüyor, ancak bilim insanları bunun nedenini tam olarak anlamıyor. Bildiğimiz şey, 1966 ile 1479 yıl önce arasında bir zamanda, bu özel yersin ya pestis proteinini kodlayan genin, bakterinin çok daha kötü bir veba türüne neden olma yeteneğini büyük ölçüde artıran tek bir mutasyona uğradığıdır. Muazzam potansiyeli göz önüne alındığında, Antik DNA, antik biyomoleküller biliminin yeni alanını neredeyse tekeline almış durumda. Antik DNA, dünyadaki yaşam tarihine dair anlayışımızı hızla geliştiriyor ve bazı durumlarda antik molekülleri yeniden üretmemize bile olanak tanıyor. Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi, bu kendi evrimimizi de içeriyor. Ancak antik DNA alanının karşı karşıya olduğu neredeyse aşılmaz bir engel var, Antik bitki DNA'sının neredeyse tamamen yokluğu, çok da eski olmayan bitki DNA'sı, dünya üzerindeki yaşamın neredeyse tamamı fotosenteze bağlıdır. Yeşil pigment klorofil tarafından yürütülen bu süreç, ışık enerjisinin yakalanarak karbondioksit gazının şekerlere, bitki için, ve oksijene, bizim için, dönüştürülmesini içerir. Bir yaprağın hücrelerinde, yeşil pigment kloroplast adı verilen mikroskobik yapılarda bulunur. Klorofille dolu olmalarına rağmen, kloroplastlar aynı zamanda DNA da içerir ve DNA kaynağı olarak kloroplastların büyük bir avantajı vardır. Çoğu insan hücresinde iki kromozom seti ve dolayısıyla her genin iki kopyası bulunur. Ancak bir yapraktaki her hücrede, Fotosentezle ilgili işlevlere sahip yaklaşık 130 gen içeren 200'e kadar kloroplast olabilir ve her kloroplast geninin yüzlerce kopyası vardır. Tek bir bitki hücresinde bir genin 10.000 kopyası olabilir. Antik DNA bulmak istiyorsanız bundan daha iyi bir yer olabilir mi? Ve 1990'ların başlarında bilim insanları bunu başardı. Idaho, Clark'ya'daki fosil kasesi bölgesinden elde edilen 16 milyon yıllık yapraklar inanılmaz derecede iyi korunmuştu. Üçüncü bölümde tartışıldığı gibi, bazıları hala yeşil veya daha gerçekçi olarak adaçayı renkteydi. Ve yaprakların mikroskobik incelemesi, kloroplastların korunduğunu ortaya koydu. Kehribar içindeki böceklerden DNA izole edildiğine dair raporlar göz önüne alındığında, Paleobotanikçiler karşı koyamayacakları bir fırsatla karşı karşıya kaldılar. Eski DNA'nın derin zaman bitkilerinden izole edilebileceğini kanıtlamak için cazip bir şans. Çok sayıda yayın, örneğin Clarka bölgesindeki Manolia ve Kelselvi yapraklarından Kloroplus DNA dizisi verilerini bildirdi. Kloroplus DNA'sı ayrıca Batı Japonya'daki 150 bin yıllık turbadan da çıkarıldı ve dizileri bölgedeki yaşayan köknar ağacı türlerinin dizileriyle eşleşti, abiyiz. Ne yazık ki, bu durum kehribar kalıntıları fiyaskosunun aynısıydı. PCR ile tespit edilen ve çoğaltılan kontaminasyon, antik DNA'nın kaynağıydı. Bitki fosillerinden elde edilen DNA raporları, anında, titiz ve sonunda kesin eleştirilerle karşılandı. Antik kökner ağacı DNA dizilerini yaşayan ağaçların dizileriyle karşılaştırmak için, Japonya'daki laboratuvar, aynı laboratuvarda, aynı anda ve antik turba örneğinin işlenmesinde kullanılan aynı ekipmanla, 5 farklı yerel yaşayan abiz türünden kloroplus DNA'sını çıkardı ve diziledi. Pleistos'un turbasından elde edilen antik polen tanesi dizilerinin modern ağaçlarınkine uyması şaşırtıcı değil. 15 yıl sonra, Almanya'daki Philips Üniversitesi Marburg'dan Sacha Liepert ve meslektaşları, fosil ağaçtan ilk meşru bitki DNA'sını ürettiler. Bilim insanları tek kullanımlık önlükler, eldivenler, ayakkabı kılıfları, başlıklar ve maskeler giydiler ve pozitif hava basıncı ve kontaminasyona neden olan DNA'yı yok eden ultraviyole ışıklar bulunan bir laboratuvarda çalıştılar. DNA ekstraksiyonu ve çoğaltılması için iki farklı laboratuvar kullanıldı, biri fosil örnekleri için, diğeri ise canlı organizmalar için. Yaşları 300 ile 11.500 yıl arasında değişen 10 adet odun örneği, kloroplus DNA'sı açısından analiz edildi. Sadece 3 örnekte DNA bulundu, en eskisi ise yalnızca 1000 yaşındaydı. Bilim camiası tarafından yaygın olarak kabul edilen en eski antik bitki DNA'sı tarihi, yaklaşık 30.000 yıl öncesine ait Batı Avustralya'daki bir çöp yığınından geliyor. Yaprak veya çubuk kalıntıları bulunmamasına rağmen, çöp yığınının küçük bir otçul memeli tarafından inşa edildiği varsayılıyor. 7 farklı bitki ailesinden DNA dizileri elde edildi. Antik bitki DNA'sı ayrıca, donmuş toprakta korunmuş Pleistocene Sibirya memelilerinin, bir at, bir bizon ve bir mamut dahil, Mide içeriğinden ve 14 bin yıllık bir tembel hayvanın ve 22 bin yıllık bir mamutun fosilleşmiş dışkısından da izole edildi. Ancak derin zamanlardan hiçbir şey yok. Mevcut fikir birliği, derin zaman bitki DNA'sının korunmadığı yönünde. Ama iyimserlik her zaman hakim. Idaho Üniversitesi'nden David Tank, Clark yaprak fosilleriyle tanıştığında, olasılıklara hayran kaldı. Ancak tam bir paleobiyolog değil, bitki sistematiği uzmanıdır ve hakkını vermek gerekirse, antik bitki DNA'sını elde etmeye yönelik ilk girişimlerinin, özellikle antik DNA laboratuvarı olarak tasarlanmamış bir laboratuvarda yapıldığında başarılı olma olasılığının düşük olduğunu fark etmiştir. Yine de, ona deneyimi hakkında sorduğumda, Hemen şu yanıtı verdi, bana 5000 dolar ve bir antik DNA laboratuvarına erişim verin, bunu tekrar denemekten memnuniyet duyarım. Peki neden hayvan DNA'sı, eski bitki DNA'sından çok daha eski zamanlara uzanıyor? Polenlerin inanılmaz derecede sert dış kabuğunun DNA için koruyucu bir ortam oluşturduğunu düşünebiliriz. Ve polenin kapsamlı fosil kayıtları göz önüne alındığında, Bu kayıtların küçük bir bölümünden elde edilen DNA, bitki krallığı hakkında muazzam miktarda filogenetik bilgi sağlayabilir. Ancak Ötzi'nin midesinden elde edilen polen DNA'sı ve İskandinavya'dan 6000 yıllık çam poleni dışında, yerinde bulunan eski polen DNA'sının kaydı son derece yetersizdir. Burgess Şale'de korunmuş eski zaman omurgasız organizmaları gibi, bitki yaprakları da yumuşak dokudan oluşur. Bunun nedeni, bitkilerin kemiklerin, dişlerin veya kabukların DNA'yı tutan biyominerallerine sahip olmaması olabilir. Bunlar neredeyse tüm eski zaman hayvan DNA'sının kaynaklarıdır. Yoksa öyle mi? Charophyta, akvaryumlarda balık beslemek için ilginç bir ortam yaratmak amacıyla kullanan okuyuculara tanıdık gelen, bitki benzeri yeşil aitlerden oluşan bir gruptur. Charophyta aslında tüm gelişmiş bitkilerin kardeşidir. Yani, bitkilerle doğrudan ortak bir ataya sahiptirler. Paleobiyologlar için ilginçtirler çünkü bazı Charophyta cinsleri döllenmiş yumurtalarını, oosporları, kalsiyum karbonattan yapılmış geometrik olarak güzel yapılarda kapsüller. Bu küçük kabuk benzeri yapılar, oosporları çamurda uygun bir zamanı beklerken uykuda kalmaları sırasında koruma işlevi görür. Ve 425 milyon yıl öncesine kadar uzanan olağanüstü bir fosil kaydına sahiptirler. Kemik, diş ve yumurta kabukları gibi, eski DNA ve proteinlerin bağlandığı gösterilen pozitif yüklü kalsiyum içerirler. Fosil çarofitler antik DNA içeriyor mu? Bilmiyoruz. Aslında, arşiv müzelerindeki örneklerin bozulmamış DNA veya proteinleri koruyup korumadığını bile bilmiyoruz. Bu durum, botanikçilerin paleobotanikçilerle neredeyse hiç iletişim kurmamasından kaynaklanan disiplinler arası ayrışmanın bir sonucu olabilir. Botanikçiler B.O. sporun morfolojisini incelediklerinde, ilk yaptıkları şey kalsit kabuğunu atmaktır, bu onlar için hiçbir ilgi çekici yanı yoktur. Öte yandan, paleobotanikçinin kabuktan başka çalışacak bir şeyi yoktur. Hatta kabuk için kendi paleosipesifik terminolojileri, Grogonite, vardır ve bu terminolojiden birçok farklı cins ve tür tanımlamışlardır. Geçmişi ve bugünü inceleyenler işbirliği yapmaya başlamadıkça, Grogonitlerin antik DNA içerip içermediği gizemini çözmemiz pek olası olmayacaktır. Belki de antik bitki DNA'sını bulmanın anahtarı bunca zamandır burnumuzun dibindeydi. Çünkü artık antik DNA'nın topraktan elde edilebileceğine dair raporlar var. İzlandalı yerleşimcilerin 985 yılında keşfettiği gibi, Grönland'daki toprağın çoğu, 1500 mil uzunluğunda ve bazı yerlerde 2 mil kalınlığında bir buz alanının altında gömülüdür. Ancak, on binlerce yıl önce, daha uzun süren buzullar arası dönemlerde, Grönland'ın bazı kısımları büyük çam, ladin ve porsuk ağacı ormanlarıyla kaplıydı. Bunu biliyoruz çünkü 2007 yılında eski Villerslev ve uluslararası bir işbirlikçi grubu, Grönland'ın buz çekirdeklerinin çamurlu tabanlarından örnekler almayı başardı. Çekirdeklerde fosile benzeyen hiçbir şey bulunmamasına rağmen, yerinde hiçbir şey yoktu, Villerslev'in ekibi donmuş buz ve çamur karışımından antik DNA çıkarmayı başardı. 450.000 ila 800.000 yıl öncesine tarihlenen DNA, ağaçlardan, yer örtücü bitkilerden ve böceklerden gelen diziler içeriyordu. Bunun bilim için büyük bir sürpriz olduğunu söylemek, durumu hafife almak olurdu. Ancak araştırmacılar, kirlenme olasılığını ortadan kaldırmak için çok sayıda kontrol örneği eklediler, Edna, çevresel DNA, olarak adlandırılan bu verilerin dizileri meşru görünüyor. Villerslev'in ekibinin Grönland'da 2 mil uzunluğundaki bir sondaj örneğinin dibinde Edna bulduğu aynı yıl, Harvard'ın Peabody Müzesi'ndeki koleksiyonların direktörü Stephen LeBlanc, müzede 100 yıldır bulunan Amerikan Güneybatısından yuka bitkisi örneklerine rastladı. Örneklerin bazıları 2000 yıllıktı, muhtemelen tıbbi amaçlarla çiğnenmiş ve sonra tükürülmüş yaprak kalıntılarıydı. İnsan DNA'sı içerip içermediklerini merak eden LeBlanc, tam olarak bunu izole eden bir ekip kurdu. O zamanlar, DNA'nın korunmasının, Çineme artıklarının bulunduğu çölün kuru koşullarından kaynaklandığı düşünülüyordu. İyi bir teori, ancak kuru bir ortam DNA'nın korunması için mutlaka bir gereklilik değildir. Daha yakın zamanlarda, Edna, 3 mil derinlikten toplanan ıslak okyanus tortularında bulundu. Bilim insanları ayrıca, günümüzde sakız çiğnediğimiz gibi çiğnediği huş ağacı kabuğu reçinesinden 5700 yıllık Danimarkalı bir kız çocuğunun tam genomunu ve İsveç'te bulunan çok daha eski, 10.000 yıllık bir sakızdan kısmi bir insan genomunu da ortaya çıkardılar. Bu ve diğer çalışmalardan, antik DNA'nın sandığımız kadar kırılgan olmadığı sonucuna varabiliriz. İnsanlarla ilgili antik edna üzerine yapılan özellikle etkileyici bir çalışma, Almanya'nın Leipzig kentindeki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden geliyor. Oradaki araştırmacılar, Avrupa ve Orta Asya'daki 7 farklı mağaranın toprak zemininde edna buldular. Mağaraların bazılarında 10 farklı av hayvanının ednası bulunurken, 4 mağarada 50 bin yıllık insan DNA'sı tespit edildi. Mağaralardan birinde hem Neandertal hem de Denisovan DNA'sı bulundu. Bu çalışma, diğer antik DNA araştırmalarıyla birlikte, insan türünün evrimi ve yayılımının moleküler temelleri gibi, geçen yüzyılın en aydınlatıcı bilimsel buluşlarından bazılarına hayat vermiştir. 10. İçimizdeki Neandertal, Kuzey Amerika büyük ölçüde göçmenlerden oluşan bir millettir, nüfusumuzun yaklaşık %97,8'i. Ancak Japonya'da neredeyse herkesin atası Japondur. Bu, Japonların miraslarıyla ilgilenmedikleri anlamına gelmez, kim ünlü bir 17. yüzyıl samurayının soyundan gelip gelmediğini öğrenmek istemez ki? Ve hangi İngiliz, ataları arasında bir Pict, kelt veya Gael olup olmadığını bilmek istemez ki? Yüksek verimli dizileme teknolojisinin ortaya çıkışı, modern biyoloji için büyük bir nimet olmuştur. Ayrıca DNA tabanlı çok çeşitli soy ağacı hizmetlerinin de doğmasına yol açmıştır. Sadece bir kredi kartı ve biraz tükürükle bir kişi atalarının mirasını belirleyebilir. Bir kişi ne kadar Neanderthal DNA'sı taşıdığını bile belirleyebilir. Washington D.C'deki Doğal Tarih Müzesi'nin Paleobioloji Bölümünde Araştırma ve Koleksiyon Asistanı olan Finigan Marsh, ofisinin kapısında gururla Neanderthal soy ağacını sergiliyor. Kendisi %2,9 Neandertal'dir tıpkı çoğu Kafkaslı gibi, birkaç ondalık yüzdelik dilim farkla. Önceki bölümde, antik DNA'nın gerçekten derin zamanlar hakkında bize neler söyleyebileceğinin sınırlarını ortaya koyarken, burada antik DNA'nın türümüz Homo sapiens'in atalarına ışık tutma potansiyelinin ne kadar sınırsız olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz. Almanya'nın Leipzig kentindeki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nde çalışan bilim insanı Svante Pabo, 30 yıla aşkın süredir Neandertallerin DNA'sını inceliyor. Kendisi ve meslektaşları çok sayıda Neandertal örneğinin tüm genomunu diziledi. Neandertaller yaklaşık 550.000 ila 40.000 yıl önce İspanya'dan Sibirya'ya kadar Palearktik'in büyük bir bölümünde yaşamışlardır. Ortalama olarak, modern insanlardan daha kısa, yaklaşık 1,65 metre boyunda, daha güçlü ve modern insanlardan önemli ölçüde daha yüksek oranda enerji tüketen bir yapıya sahiptiler. PABO'nun çalışmaları, bize oldukça basit bazı sorular sormamıza olanak tanıyor, Neandertal DNA'sı tam olarak nedir? Belirli bir kromozomla mı sınırlıdır? Pabo ile iletişime geçen ve eşlerini yaşayan Neandertaller olarak incelemeye sunan yaklaşık bir düzine kadının kocalarında bizden daha fazla Neandertal DNA'sı mı var? Bir an için günümüzdeki Homo sapiens çeşitliliğini düşünün. Han Çinlileri, Japonya'nın Yamato halkı, Inuitler, Bengaliler, Polinezyalılar ve Avustralya ile Amazon'un sayısız yerli halkı, türümüzün etnik çeşitliliğinin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor. Ve sonra, günümüzde Afrika'daki genetik çeşitliliğin, dünya üzerindeki diğer herhangi bir kıtadan daha fazla olduğunu düşünün. 2 milyon yıldan fazla önce Afrika'da ortaya çıkan homo cinsi, çeşitlenmek için bolca zamana sahip oldu, ancak bu çeşitliliğin sadece küçük bir kısmı kıtanın dışına çıkabildi. Belirli tarihler hakkında farklı teoriler ve anlaşmazlıklar olsa da, çok sayıda örneğin genomlarının DNA analizleri, Afrika'dan 3 farklı göçün olduğunu göstermektedir. İlk göçte, Homo erectusun 1,85 milyon yıl önce Avrasya'ya ulaştığı düşünülmektedir. Tür uzun ömürlüydü, Endonezya'nın Java adasında bulunan fosiller, varlığını 108 bin yıl öncesine kadar belgeliyor. Yaklaşık 700 bin yıl önce gerçekleşen ikinci bir göçte, atalarımız olan Neanderovanlar Avrasya'ya yayıldı ve sonunda Neandertaller ve Denisovanlar olarak ikiye ayrıldı. Afrika'da yaklaşık 315 bin yıl öncesine ait modern insan fosilleri bulunmuştur, ancak bu grup yaklaşık 60 bin yıl öncesine kadar Afrika kıtasını terk etmemiştir. Genetik veriler, bu çeşitli gruplar arasında hemen hemen her fırsatta melezleşme olduğunu göstermektedir. Modern insanlar Afrika'yı terk ederken, hem Batı Avrasya'daki Neandertallerle hem de Doğu'daki Denizovanlarla karşılaştılar ve genetik olarak yerlerini değiştirdiler. Güneydoğu Asya Adaları üzerinden güneye doğru ilerlerken genetik materyal alışverişinde bulunarak sonunda Sahul Adası'na ulaştılar. Avustralya'yı yeni Gine'ye bağlayan alçak deniz seviyelerinin sonucu olan bu devasa kara parçası, 65.000 ila 55.000 yıl önce arasında bir zamanda yerleşime açıldı. Meslektaşım %2,9'luk Neanderthal kan hattıyla övünse de, Avustralo-Papoalılar yaklaşık %5'lik Denisovan DNA'sı ile onu utandırıyor. Tüm bunları, eski DNA'nın yüz binlerce yıl boyunca varlığını sürdürebilme yeteneği sayesinde biliyoruz. Genetik kökenin sayısız seviyesi vardır. Neanderthal DNA içeriğimizden, Kuzey Minnesota vatandaşları arasında Norveç DNA'sının yaygınlığına kadar. Türümüzün kökeni hakkında, David Reich'in yetkin eseri kim olduğumuz ve oraya nasıl geldiğimiz de dahil olmak üzere, antik DNA dizilerine dayalı olarak yazılmış birçok kitap bulunmaktadır. Benden çok daha bilgili bilim insanlarının zaten yazdıklarını tekrarlamak yerine, Bu bölümde amacım, antik homo sapiensin davranış ve fizyolojisinin yönlerini belgeleyen çeşitli antik DNA çalışmalarını tanımlamaktır. Bu tür bilgilere ulaşabilme yeteneğimiz, arkeoloji ve antropoloji alanlarında bir araştırma patlamasına yol açmıştır. Bu alanlarda antik DNA araştırmasının potansiyeli sınırsız görünmektedir, örnekler bol miktarda bulunur ve bedenleri ve genomları oldukça sağlamdır. Özellikle de 7. bölümde daha önce tanıştığımız 5000 yıllık cinayet kurbanı Ötzi. Ötzi'nin son yemeği, Ötzi'nin tehlikede olduğunu bilip bilmediği veya katilini, katillerini görüp görmediği bilinmiyor. Pusuya mı düşürüldü, yoksa nafile bir kaçış girişiminde mi bulundu? Okey torbasında 14 okey vardı. Ancak sadece ikisi çakmak taşı uçluydu, yayı yeniydi ve henüz kullanıma hazır değildi. Saldırıdan önce ne olmuş olursa olsun, saldırganın okey ucu büyük bir atardamarı açarak kontrolsüz kanamaya ve çok hızlı bir ölüme neden oldu. Donmuş ve sonunda mumyalaşmış bedeni, DNA'sının korunması için mükemmel bir ortam sağladı. Ötzi'nin mumyalanmış bedeninden elde edilen genom üzerinde yapılan çalışmalar, yüksek dağ geçidini sorunsuz bir şekilde aşmış olsa bile, çok daha uzun süre yaşayamayabileceğini göstermiştir. O, koroner kalp hastalığının tipik bir örneğiydi, felç, kalp krizi ve aterosklerozla güçlü bir şekilde ilişkili birkaç gene sahipti genetik bir üçlü. Nitekim, vücudunun bilgisayarlı tomografisi, BT, taraması, Aortta dahil olmak üzere birçok atardamarında büyük plaklar olduğunu gösterdi. Kalp sorunlarına rağmen, Ötzi etkileyici bir fiziksel yeteneğe sahipti. Kaçımız 2 mil yüksekliğindeki bir dağ geçidini aşabilecek yeteneğe sahibiz? Ancak Ötzi, Alplerde yürüyüş yaparken, bugün Tibetlilerin yüksek irtifa hastalığından kaçınmasına yardımcı olan bir Denisova genine sahip değildi, bu hastalık, Everest Dağı'na tırmanmaya çalışan birçok amatör dağcıyı alt etmiştir. Bu gen, kırmızı kan hücrelerinin sayısının yüksek tansiyona, artan kılcal damar sızıntısına ve ödeme yol açan seviyelere çıkmasını önler. Bu genin armağanı, yüksek irtifada yaşayan deniz ovanlar ile bugün Tibet platosunda yaşayan insanların ataları arasındaki melezleşmenin sonucuydu. Ötzi'nin mide içeriğinin antik DNA ve protein analizleri, Dağlardaki yolculuğuna kızıl geyik, dağ keçisi ve muhtemelen ekmek olmak üzere buğdaydan oluşan bir ünle hazırlandığını ortaya koydu. Antik mide içeriğinin korunması, bireylerin diyetlerini ve paleokültürlerini incelemeye olanak sağladığı için antropologlar için büyük bir nimettir. Ötzi'nin genomu, laktoz intoleransı olduğunu ve gerçekten de midesinde süt proteinlerine dair hiçbir iz bulunmadığını gösterdi. Son DNA tabanlı kanıtlar, bu konuda yalnız olmadığını gösteriyor, Avrupa'da modern insanlarda sütten kesildikten sonra süt tüketimi yaklaşık 5000 yıl öncesine kadar yaygınlaşmamıştı. Atalarımız tarımsal bir yaşam tarzını benimsedikçe, diyetlerinin diğer yönleri de değişti. Nişasta tüketimindeki artış, nişastayı parçalayan enzimleri kodlayan gen sayısının artmasıyla birlikte gerçekleşti. Bu tür metabolik adaptasyonlar, antik DNA araştırmalarıyla zaman içinde izlenebilir. Paleo diyet araştırmaları, tarımın kökeniyle ilgili çalışmalarla el ele gider. Günümüzde, antik bitki DNA'sı araştırmalarının büyük çoğunluğu, insanlığın hayatta kalması için gerekli olan ve olmaya devam eden gıda bitkilerinin kökeni, evrimi ve evcilleştirilmesi üzerine odaklanmaktadır. Örnekler her zaman yakın geçmişten olsa da, günlük yaşamımızda olan bağlantıları bu araştırmayı özellikle ilgi çekici kılmaktadır. Birçok durumda, antik bitki genomlarının tamamı elde edilmiştir. Ölü deniz yakınlarındaki bir mağarada bulunan 6000 yıllık Arpa'da, Türkiye'deki Neolitik bir yerleşim yerinden 8400 yıllık buğdayda ve Libya'daki sahra çölündeki bir arkeolojik kazıdan 9000 yıllık bir tahılda antik tarım bitkisi DNA'sı tespit edilmiştir. En sıra dışı olanı ise, Yunanistan kıyılarında bulunan 2400 yıllık bir batıkta bulunan amforaların, uzun kavanozlar, iç duvarlarından alınan DNA örneklerinin izole edilmesidir. Bir amfora hem zeytin hem de kekik DNA'sı sağlamıştır. Antik Yunanlılar kekik aromalı zeytinyağından hoşlanıyor muydu, yoksa bu sadece farklı ürünleri saklamak için aynı amforanın kullanılmasından kaynaklanan bir kirlenme miydi? Yeni dünya tarımının kökenleri üzerine yapılan araştırmaların başlangıcı, Kanada Ulusal Müzesi'nde çalışan Amerikalı arkeolog Richard McNish'e atfedilir. 1962'de, Meksika'daki Tehuacan Vadisi'nde bulunan 5300 yıllık bir arkeolojik alandan Mısır taneleri topladı. Bu taneler 10 yıllarca bir müzenin rafında kaldı. Ancak sonunda Jasmine Ramos Madrigal ve Nathan Wales, Bu tanelerin yanı sıra bitkinin diğer birçok çeşidinin genomunu da sıraladılar. Çalışmalarının sonucu olarak, Mısır'ın Meksika'nın merkezinde Teosint adı verilen bir grup ottan evrimleştiğini artık biliyoruz. Yapraklarının genişliğiyle alışılmadık olan orijinal bitkinin, yaklaşık yarım düzine küçük tohum içeren, bir inçten daha kısa bir tohum kapsülü vardı. Bu bitki bugün hala Meksika'da yetişmektedir. Ayrıca, eski genomu, eski ve modern mısır çeşitlerinin belirli morfolojik özelliklerinden sorumlu olduğu bilinen genlerin bir listesiyle karşılaştırdılar. Listedeki genlerden biri, açıkta kalan tanelerin gelişimini kontrol ediyor, bu, bir gıda ürünü için açıkça avantajlı bir özelliktir, buna karşılık, orijinal teosintotunun her bir tanesi sert, sindirilemeyen bir kabukla kaplıydı. Tehoacan Vadisi tohumlarının genin modern versiyonunu içerdiği gösterildi, bu da eski örneğin MacNeish tarafından toplandığı zamana kadar önemli bir seçilim ve evrim geçirdiğinin bir göstergesidir. Washington DC'deki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde Arkeobotanik ve Arkeogenomik küratörü olan Logan Kistler, tıpkı Svante Pabon'un Neander soyundan gelenlerin hareketlerini ve melezleşmesini belgelediği gibi, Mısır'ın evrimini hem zaman hem de mekan boyunca izledi. Kistler ve meslektaşları, Amerika kıtasının dört bir yanından toplanan yüzün üzerinde farklı teosint ve onun soyundan gelen bitkinin tüm genomlarını sıraladılar. Yaklaşık 9000 yıl önce Orta Meksika'da ilk kez yetiştirilen Mısır'ın Orta Amerika'da ortaya çıkması 1500 yıl, Güney Amerika'ya yayılması ise 1000 yıl daha sürdü. Güney Amerika'da hızla kıta genelinde evcilleştirilmiş bir ürün olarak yayıldı ve bölge için bugün olduğu gibi temel bir besin maddesi haline geldi. Antik biyomolekül analizi bize ÖTZİ'nin fiziksel sağlığı ve beslenmesi hakkında bilgi verdi, ancak belki de daha şaşırtıcı olanı, modası hakkında da bilgi edinmemizi sağladı. ÖTZİ'yi bir moda defilesinde podyumda hayal edin, yorumcunun anlatımı onun kıyafetlerini şöyle tarif ediyor, diz üstü tight. Koyun ve kızıl geyik derisinden bir karışım, keçi derisinden bir peştemal, açık ve koyu renkli koyun ve dağ keçisi derisinden geniş ve dikkat çekici şeritlerle süslenmiş bir palto, kürklü bir şapka. Ötzi'nin o kader gününde giydiği kıyafetler yedi farklı hayvan türünün derisinden yapılmıştı. Ancak bu durumda tür tanımlamaları DNA analizinin değil, deri ve saçın keratin parmak izlerinin sonucuydu. Bir firavunun bağışıklığı Ötzi ile karşılaştırıldığında, kral Tut tam bir felaketti. 19 yaşındaki Firavun'un, ömür boyu baston kullanmasını gerektiren çarpık bir ayağı, sağ dizinde ciddi bir kırığı, skolyozu ve yarık damağı vardı. Genetik sorunlarının çoğunu, kardeş olan anne ve babasına borçluydu. Bununla birlikte, üvey kız kardeşi Ankesenamun ile evlendi ve ensest vakalarında sıkça olduğu gibi, iki ölü doğmuş çocuğu oldu. Ayrıca orak hücreli anemi ve sıtma hastalığı da vardı, bunu, hem genç firavundan hem de parazitlerinden elde edilen DNA'yı tespit etme ve karakterize etme yeteneğimiz sayesinde biliyoruz. Mısır'ın Eski Antik Eserler Bakanı, Karizmatik Zahi Havas'ın önderliğinde yapılan bir çalışmada, Tutankamun'un mumyasından alınan DNA'da sıtmanın etken maddesi olan Plasmodium falciparum adlı protozoonun DNA'sına rastlandı. Araştırmacılar, parazitin iki farklı varyantına ait DNA tespit ederek Kral Tutankamon'un hastalığın iki farklı ve ayrı nöbetini geçirdiğini gösterdiler. Yüksek statüsüne rağmen, mezarını oyan taş ustaları kadar kanla dolu sivrisineklerle de aşina olduğu anlaşılıyor. Eski hastalıkların tespiti, bir zamanlar boş zamanı olan patologların en sevdiği uğraşlardan biri iken, günümüzde aktif bir araştırma alanı haline geldi. Eski protein ve DNA'nın bulunabilirliği sayesinde çalışmaları çok daha kolaylaştı. Bilim insanları, cüzzam, zam, sifilis, lim hastalığı, grip, veba, multiple mielom, orak hücreli anemi ve bir dizi farklı parazit hastalığının derin zamanlara ait vakalarını teşhis edebildiler. Özellikle korkunç bir örnekte, 500 yıl önce dini bir ritüelin parçası olarak kurban edilen ve daha sonra, Arjantin'in Salta kentindeki 22.000 fit yüksekliğindeki bir yanardağın zirvesinde yarım metre volkanik külün altına gömülen 7 yaşında bir erkek çocuğu ve 15 yaşında bir kız çocuğunun olağanüstü derecede iyi korunmuş mumyalarının dudakları kanla kaplıydı. Genç andlı kızın kanla kaplı dudaklarından alınan bir örneğin proteom analizi, Birçoğu iltihaplanmayla ilgili olan 67 farklı protein tanımladı. Kan örneğinden izole edilen DNA'da Mycobacterium sp adlı bir bakteriye ait diziler bulundu. Kız çocuğu, büyük olasılıkla tüberküloz olan bir akciğer bakteriyel enfeksiyonu nedeniyle şiddetli iltihaplanma geçirmişti. İltihaplanma hem bir nimet hem de bir lanettir. Bir patojenin istilasına yanıt olarak, Bağışıklık sistemimizin hücreleri hemen enfeksiyon noktasına göç eder ve immunologların fırtına veya sel olarak adlandırdığı savunma sinyalleri ve proteinleri salgılar. Bunu takip eden reaksiyon zinciri, sıvıların dokularımıza akmasıyla artan kan akışı ve damar geçirgenliğinin artmasını içerir. Bu ilk yanıt geçici olması amaçlanmıştır, ancak bazen faydadan çok zarar verebilir. Damarlar genişledikçe kan basıncı düşer ve sıvı birikimi şişmeye neden olur. Örneğin, SARS-CoV-2, bağışıklık sistemimizin yakıp yıkma taktikleri nedeniyle bazen ölümcül olabilir. Akciğerlerin enfekte bölgeleri belirlenir ve çevrelenir. Bu şekilde, bu bölgeler sıvı ile doldurulur ve kapatılır, bu da akciğerlerin vücuda oksijen sağlama yeteneğini hızla sınırlar. Proteomumuzun şaşırtıcı derecede büyük bir kısmı, bir şekilde bağışıklık sisteminin viral enfeksiyonlara verdiği yanıtta rol oynar. Bu birkaç bin proteinden sorumlu genler, evrimsel tarihimiz boyunca önemli mutasyonlara uğramış olmaları bakımından benzersizdir. Bu da vücudun dünyanın çok çeşitli virüslerine ayak uydurma çabasının bir kanıtıdır. Neandertaller ve ataları, Afrika'da yaşarken ve Afrika'dan göç ederken grip, HERP ve HEV benzeri virüslere maruz kaldılar. Son zamanlarda yapılan kapsamlı genomik analizler, Neandertallerin bize bu virüslerle savaşmak için güçlü bir yetenek de kazandırdığını ortaya koymuştur. DNA'mızın %2, sin'i oluşturan Neandertal DNA'sı arasında, ilk savunma hattını oluşturan bağışıklık hücresi proteinlerini kodlayan iki gen öne çıkar, Bunlar patojenleri bulup onlara bağlanır ve bağışıklık sistemini harekete geçiren bir çağrı sinyali verir. Modern insanlar ve Neandertaller arasındaki melezleşme göz önüne alındığında, atalarımızın birçoğu bir noktada %50 Neandertal DNA'sı içeriyordu. Zamanla, evrimsel bir avantaj sağlamayan Neandertal genleri kademeli olarak kayboldu. Neandertal antivirüs genlerinin hayati önemi, genomumuzda on binlerce yıldır hayatta kalmış olmalarıyla gösterilmektedir. Neandertal kökenli iki bağışıklık sistemi genimiz, toll benzeri reseptörler adı verilen proteinleri kodlar. İnsanlarda, her biri farklı patojen türlerini tanıyan ve onlara bağlanan on farklı toll benzeri reseptör geni bulunur. Ne yazık ki, Neandertal genomundan miras aldığımız bu iki gen, Sağlığımız için kritik öneme sahip olmakla birlikte, bir dezavantajı da beraberinde getiriyor. Büyük ölçüde, bazılarımızın polen gibi patojenik olmayan maddelere karşı gösterdiği artan hassasiyetten sorumludurlar. Alerjilerimizi neandertallerden miras aldık. Tol benzeri reseptörler, tutan tekrarlayan sıtma enfeksiyonlarının da arkasındaydı. Diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi, bağışıklık sistemi sıtma patojenini tanır ve diğer şeylerin yanı sıra iltihaplanma tepkisini tetikleyen bir dizi savunma proteiniyle karşılık verir. Ancak sıtma paraziti hikayeye tatsız bir boyut katıyor. Avustralya'nın Melbourne şehrinde Axel Carly's, Diana Sylvia Hansen ve meslektaşları, sıtma enfeksiyonuna yanıt olarak üretilen savunma proteinlerinden biri olan interferonun, Bağışıklık sistemi yardımcı hücrelerinin, T yardımcı hücreleri, temel işlevlerinden birine müdahale ettiğini belirlediler. Bu hücreler normalde antikor üreten hücreleri, B hücreleri, uyararak patojene bağlanan ve onu yok etmeye başlayan antikorlar üretirler. Sıtma parazitinin varlığında, interferon bu hücreler arasındaki etkileşimi engeller ve böylece antikor üretimini önler. Hastalık, bir hastanın bağışıklık kazanması için yeterli antikor üretilmesi 10 yıllar ve birden fazla enfeksiyon gerektirebileceği için alışılmadık bir durumdur. Tutankhamun sıtma parazitine karşı hiçbir zaman bağışıklık kazanmadı. Neandertal DNA'mızın pratik önemi, Svante Pabon'un laboratuvarından elde edilen son verilerle daha da belirgin hale geldi. Kromozom 3 üzerinde, 6 farklı gen içeren küçük bir Neandertal DNA parçası bulunmaktadır, bunlardan biri, belirli bağışıklık hücrelerinin yüzeyinde bulunan bir proteini kodlar. Bu proteinin üretimi, COVID-19'un şiddeti, hastaneye yatış ve solunum yetmezliği ile ilişkilidir. Eğer bu Neandertal genine sahipseniz ve SARS-CoV-2 koronavirüsüne yakalanırsanız, ciddi şekilde hastalanma olasılığınız önemli ölçüde artar. Neandertal proteini, akciğerlerdeki bağışıklık tepkilerinin düzenlenmesinde rol alan bağışıklık hücrelerinin göçünü tetikleyen bir inflamatuar sinyal proteinine bağlanır. Bu etkileşimin Covid-19'u ölümcül bir hastalık haline getirmesinin potansiyel mekanizmaları hala incelenmektedir. Neandertal melanin, insanlarda yaklaşık 7000 genetik hastalık vardır, bu hastalıklarda bir veya daha fazla işlevsiz, veya işlevsiz, gen kalıtılır. Linus Pauling, orak mücreli hemoglobindeki bir mutasyonun genetik bir hastalığın nedeni olduğunu ilk gösteren kişi olsa da, kistik fibrozise neden olan mutant protein, 1989'da klonlanan ilk hastalık yapıcı gen olmuştur. Belirli bir geni veya gen dizisini belirli bir hastalıkla ilişkilendirme yeteneği, moleküler tıp biliminin doğmasına yol açmıştır. Ayrıca, doğrudan nedensel olmasa da, sadece hastalıklarla değil, durumlarla ve hatta davranışlarla da güvenilir bir şekilde ilişkili olan genlerin aranmasına yol açmıştır. Örneğin, dil bozukluğuyla ilişkili olduğu gösterilen gen varyantları vardır, bu bozukluk, disleksinin okumayla olan ilişkisine benzer şekilde konuşmayla ilişkilidir. Bir paleontropoloğun düşünce tarzı şöyle olabilir. Eğer X geni günümüz insanlarında dil bozukluğuyla ilişkilendiriliyorsa ve aynı genler Neandertal ve Denisovan genomlarında da bulunuyorsa, Neandertallerin ve Denisovanların yüz bin yıl önce birbirleriyle konuşmak yerine sadece ses çıkardıklarını varsayabilir miyiz? Neandertallerin konuşulan bir dili var mıydı? Bu çıkarım çok uç bir fikir olabilir. Ancak işlevleri bilinmese bile göz rengi, erkeklerde kellik ve kadınlarda meme büyüklüğü gibi belirli bir özelliği öngören özel genleri bulabilme yeteneği, birkaç yıl öncesine kadar mümkün olduğu düşünülenin çok ötesinde, derin zamanlardaki atalarımız hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor. Düzinelerce farklı geni içeren pigmentasyon, bu tür durumlardan biridir. Pigmentasyon, cilt hücresi DNA'sını ultraviyole ışınlarının neden olduğu hasardan ve cilt kanserinden koruduğu için hayati önem taşır. Bununla birlikte, aynı ultraviyole ışınları, kolesterole çok benzeyen bir biyomolekülden D3 vitamini sentezlemek için de gereklidir. Bağırsaklarımızda kalsiyum emilimini sağlayan bu vitaminin sentezi, yüksek düzeyde cilt pigmentasyonu varlığında %90'a kadar azalabilir. Homo türlerinin ilk ortaya çıkışı ve soylarının yeni ve yabancı ortamlara yerleşmesiyle birlikte vücut bazı tabizler verdi ve pigmentasyon oldukça değişken bir özellik haline geldi. Uzun süreli karanlık ve soğuk dönemlerle karşı karşıya kalan ve baştan ayağa giyinmek zorunda kalan inuitler, düşük düzeyde cilt melaninine sahip oldular. Spektrumun diğer ucunda ise, Avustralya'nın tropikal kuzey kıyısında, Afrika'dan son göçün soyundan gelenler, on binlerce yıl boyunca çok fazla güneş ışığı alan çok sıcak bir ortamda yerleştiler ve izole kaldılar. Koyu ten renginden sorumlu gen varyantlarının ilk olarak 2 milyon yıldan fazla önce, belki de homo cinsinin atalarının vücut kıllarının çoğunu kaybederek Desmond Morris'in aynı adlı kitabında tanımladığı çıplak maymunu oluşturdukları dönemde evrimleştiği gösterilmiştir. Pigmentasyonu destekleyen bilinen gen varyantlarının çoğu, anatomik olarak modern insanların ortaya çıkışından 300 bin yıl önce mevcutken, bazıları 29 bin yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Buna karşılık, pigmentasyonu azaltan gen varyantları yaklaşık 60 bin yıl önce, Afrika'dan göçle aynı zamanda ortaya çıkmış ve pozitif seçilim sonucu Avrasyalılar'da hızla yerleşmiştir. Bir örnekte Avrupa'dan bir Neanderthal'in DNA'sının analizi, bireyin sadece çok açık tenli değil, aynı zamanda kızıl saçlı olduğunu da göstermiştir. 60 bin yıl önce pigmentasyondaki bu azalmanın genetik temeli, Pennsylvania Üniversitesi'nden Sarah Tischkow ve meslektaşları tarafından yakın zamanda çözümlenmiş olabilir. Ultraviyole radyasyon cilt hücrelerimizden birine çarptığında, enerjisi genellikle zararsız ısı olarak dağılır. Eğer dağılmazsa DNA moleküllerine zarar verebilir. Örneğin, şiddetli bir güneş yanığı cilt hücresi DNA'sına zarar verir. Bu hasar onarılmazsa, hasarlı gen dizisi değişmiş ve işlevsiz bir protein üretebilir. Tishkov ve meslektaşları DNA onarımında yer alan bir dizi geni incelediler. Bunlar arasında güneş yanığı olan cilt hücrelerinin çekirdeğine koşan Hasarlı DNA'ya bağlanan ve hasarlı genin onarımını başlatan DDB1, hasar spesifik DNA bağlayıcı protein 1 adlı bir proteinde bulunmaktadır. Geri bildirim döngüsünün güzel bir örneğinde, artan miktarda DNA hasarı, DDB1 aracılığıyla cilde sadece hasarı onarmak için değil, aynı zamanda daha fazla ultraviyole emici melanin üretmek için de sinyal gönderir. Tishkov'un laboratuvarı, moleküler saat analizlerini kullanarak, DDB1 üretimini azaltan mutasyonların yaklaşık 60 bin yıl önce ortaya çıktığını belirledi. Neanderthal DNA'sının temini. Antik DNA üzerine yapılan modern araştırmalar, yeni DNA izolasyon ve çoğaltma yöntemlerinin yanı sıra yeni sıralama teknolojilerini de içeriyor. 20 yıl önce, bilim insanlarının tüm bir genomu sıralaması yıllar sürüyordu, Bugün, bu yeni teknolojiler sayesinde, aynı işi sadece birkaç saat içinde yapabiliyoruz. Ancak, modern antik DNA araştırmalarının başarısına büyük katkı sağlayan şey, 2014 yılında İrlanda'nın Dublin kentindeki University College'dan Ron Pinhasi liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından yapılan çok düşük teknolojili bir keşif oldu. Antik DNA'nın neredeyse tamamı kemikten elde ediliyor, Bunun nedeni kısmen DNA'nın negatif yüklü kısımlarının kemik dokusundaki pozitif yüklü kalsiyuma sıkıca bağlanabilmesidir. Ancak bazı kemikler bu konuda diğerlerinden daha iyi olabilir. Pinhasi'nin grubu, kafatasının şakak kemiğinin bir parçası olan ve kulağın arkasında bulunan petros kemiğin, üstün bir DNA kaynağı olduğunu keşfetti. Petros kemik çok yoğundur vücuttaki herhangi bir kemikten daha serttir ve iç kulağı çevreleyip koruma işlevini görür. O kadar bol miktarda antik DNA kaynağıdır ki, bilim insanları bazen antik DNA araştırmalarının tarihini 2014 BP, Petroz öncesi ve 2014 BP sonrası olarak ikiye ayırırlar. Ancak bilim insanları her zaman daha iyisini ararlar ve orta kulağın minik kemiklerinin petros kemiğinden daha iyi veya en az onun kadar iyi olabileceği ortaya çıkmıştır. Vücudumuzdaki kemiklerin neredeyse tamamı sürekli olarak yeniden şekilleniyor. Eski veya hasarlı kemiği parçalayan osteoklast hücrelerimiz ve yeni kemik üreten osteoblast hücrelerimiz var. Bunlar kemik biyolojisinin yin ve yangı gibidir ve neredeyse her zaman denge halindedirler. Onlar olmadan vücudumuzda bir iskelet olmazdı, en azından kemikten yapılmış bir iskelet olmazdı. Orta kulak kemikleri üzengi, örs ve çekiç, genellikle üzengi, örs ve çekiç olarak adlandırılır, vücudumuzdaki en küçük kemiklerdir. Ayrıca az sayıda kan damarı içermeleri ve bir yaşından sonra yeniden şekillenmeyi bırakmaları bakımından da benzersizdirler, bu, ses iletiminin ve duyma yeteneğimizin değişmemesi için bir gerekliliktir. Yeniden şekillenmenin olmaması nedeniyle, orta kulak kemiklerindeki mevcut osteoblastlar mineralleşir ve bu da teorik olarak DNA'larını korur. Ancak bir dezavantajı da vardır. Bu DNA'nın izole edilmesi, orta kulak kemiklerinden birinin veya daha fazlasının yok edilmesini gerektirir. Neyse ki, küçük kemiklerin görüntülenmesi ve tam 3 boyutlu kopyalarının oluşturulmasıyla değerli morfolojik veriler korunabiliyor. İç kulağın kemikleri DNA açısından bir altın madeni olsa da, çoğu altın madeni gibi bulunmaları zordur. Çok daha yaygın olarak bulunanlar ise izole edilmiş insan dişleridir. Sıklıkla, Montana'daki kişinin formasyonunda olduğu gibi, dişler, derin zaman memelilerinin korunmuş tek parçalarıdır. Ancak dişlerde harika bir DNA kaynağı olduğu ortaya çıkmıştır. Dişin tacını oluşturan mine, ameloblast adı verilen hücreler tarafından üretilir ve vücuttaki en sert yapıdır. Daha önce Gigantopithecus blacki örneğinde gördüğümüz gibi, mine de mükemmel bir DNA kaynağı olabilir. Ve diş eti çizgisinin altında, diş, uygun bir şekilde sementoblast adı verilen hücreler tarafından üretilen, yoğun mineralli bir kemik tabakası olan sementum ile kaplıdır. Kemik ağırlığının yaklaşık dörtte biri kadar kolajen içeriğine sahip olan sementum, hem DNA hem de kolajen proteinleri için iyi bir kaynaktır. Araştırmacılar, tropikal bölgelerden elde edilen fosil dişlerde bile DNA buldular, bu bölgelerdeki örnekler, çok uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalmaları nedeniyle, eski DNA kayıtları açısından oldukça yetersizdir. Özellikle nispeten genç örneklerden kurtarılabilir DNA bulunamaması oldukça sinir bozucu. Mısır mumyaları, mumyalama işleminde kullanılan kimyasallar nedeniyle bu konuda oldukça zorlayıcı olmuştur. Bir diğer örnek ise Endonezya'daki Flores adasında bulunan hominin iskeletleridir. İlk olarak 2003 yılında keşfedilen homo floresiensis kemikleri, neredeyse eksiksiz bir iskelet, Sağlam kafa tasları ve bir dizi diş de dahil olmak üzere 12 farklı bireye ait parçaları içeriyordu. Homo floresiensis'in ilk raporları, bu canlıların 18 bin yıl kadar önce yaşamış olabileceğini öne sürse de, daha yeni veriler en genç iskeletin yaklaşık 50 bin yaşında olduğunu göstermektedir. Bu örneklerden DNA elde etmek kolay olmalıydı. Ancak bu kemiklerden DNA izole etme girişimlerinin çoğu başarısız olmuştur. DNA'nın yokluğunu bu kadar üzücü kılan şey, Homo floresiensis genomunda bulunan muazzam bilimsel potansiyeldir. Homo floresiensis sıra dışıydı. Kısa boylu, belki de bir metre kadar, beyni bizimkinin üçte birinden biraz daha büyük ve belirgin şekilde eğimli bir alnı olan Homo floresiensis, yüz binlerce yıl boyunca adada, modern Homo sapiens ile hiçbir temas kurmadan yaşadı. Modern Homo sapiens ise Yeni Gine'ye ve oradan da Avustralya'ya doğru ilerlerken kuzeye ve batıya doğru adadan adaya geçiyordu. Bilim insanları, Homo floresiensis'in adaya ilk geldiğinde çok daha büyük olduğunu, ancak zamanla kaynak yetersizliği nedeniyle küçüldüğünü, bu olaya ada cüceliği denildiğini düşünüyor. Aslında, Homo floresiensis'in başlıca besin kaynaklarından biri de cüce fildi ve küçük boyu da aynı olayın sonucuydu. Bilim insanları, modern insan genomunun yanı sıra Neanderthal ve Denisovan genomlarını da sıralayarak, bu üç türün her birine özgü ve bir zamanlar bu türlerden kaynaklanan belirli dizileri belirleyebildiler. Ayrıca bu üç genomda, Neandertalvanların ve Homo erectusun veya hatta Homo erectusun kendisinin süper arkaik ortak atasından türediği düşünülen hayalet de buldular. Son zamanlarda bilim insanları, Homo Floresiensis'in doğrudan Homo Erectus'tan ve Neandertavanların soy hattıyla büyük ölçüde ilgisiz bir soydan ayrılmış olabileceğini öne sürdüler. Eğer bir Homo Floresiensis'in genomuna sahip olsaydık, bu gizemli homininin kökeni ve belki de hayalet diziler hakkında bize bilgi verebilirdi. Ve sadece kökenleri hakkında değil, tam bir genom elimizde olduğunda, kısa boylarının genetik temelini bile belirleyebilirdik. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, Flores Adası'nda yaşayan bir pigme popülasyonunun 11 bireyinin genom dizilimleri incelendi. Hem Neanderthal hem de Denisovan gen dizilimleri bulundu, ancak soyu tükenmiş Homo floresiensis ve ataları gibi daha eski soylarla olası bir bağlantıyı gösteren hiçbir şey bulunamadı. Bununla birlikte, pigme genomlarında, Homo sapiens'te boy kısalığıyla ilişkilendirilen birden fazla gen varyantı önemli ölçüde zenginleşmişti. Flores'te bugün yaşayan pigmelerin, küçük bir adada izole edilmiş ve Homo floresiensis'in başına gelen aynı çevresel seçilim süreçlerine maruz kalmış modern insanların soyundan geldiği anlaşılıyor. Umarım, yakında bir bilim insanı ekibi Homo floresiensis DNA'sını elde eder. Ama eğer bunu başaramazlarsa, iyi belgelenmiş bir mazeretleri olacak, sıcak iklim. Antik DNA, ısıya iyi dayanmaz. Elbette istisnalar vardır. Örneğin, önceki bölümde ele alınan 360 bin yıllık mağara ayısı, ancak neredeyse tüm antik genomlar kuzey yarımkürede bulunan fosillerden elde edilmiştir. Flores adasındaki ortalama minimum sıcaklık 22 santigrat derecedir, 72 Fahrenheit. Bu durum son 15.000 yıldır böyledir ve önceki 55.000 yıl boyunca sadece biraz daha soğuktu. Flors'te bulunan ilk Homo floresiensis iskeleti 6 metre toprağın altında gömülü olsa da, tropiklerde toprak derinliğine göre sıcaklık gradyanı çok sığdır, DNA'yı koruyacak kadar soğuk değildir. Ancak belki de antik proteomik, DNA analizinin sağlayamadığı verileri sağlayacaktır. Her iki teknolojiyi de kullanarak ve yeni ve daha hassas teknolojilerin de geliştirilmesiyle, antropolojik ve arkeolojik araştırmalar, antik biyomoleküllere dayalı tarihi bir genişleme çağına giriyor. 11. Bitkiler, antik genomlar ve proteomlar üzerine yapılan araştırmalar radikal bir şekilde genişliyor ve geçmişe dair anlayışımızı yeniden gözden geçirmemizi zorunlu kılıyor. Ne yazık ki, bu durum, en azından toplam biyokütle ile ölçüldüğünde, dünyadaki yaşamın büyük çoğunluğunun filocinilerini ve antik fizyolojilerini anlama çabalarımızda pek işe yaramayabilir. Dünyadaki bitkilerin biyokütlesi, gezegendeki tüm çok hücreli hayvan yaşamının toplamından 15 kat daha fazladır. 9. Bölümde belgelendiği gibi, derin zaman bitkilerinde yerinde DNA ve proteinlerin fosil kaydı mevcut değildir. Ancak DNA ve proteinlerin yokluğu antik biyomoleküllerin evrenini tüketmez. Örneğin, ikinci bölümde karşılaştığımız Ediacaran Dickinsonia ya örneğinden izole edilen 558 milyon yıllık kolesterol benzeri molekülü ele alalım. Bu antik biyomolekül küçüktür, yaşam için gereklidir ve yapısı tamamen anlaşılmıştır. Herhangi bir biyokimyacı yapısını birkaç saniye içinde bir beyaz tahtaya çizebilir. Peki ya modern bilimin tam olarak anlayamadığı, büyük çapraz bağlı ve türevlendirilmiş polimerik moleküller? Örneğin, polenin önemli bir bileşeni olan sporopollenin bu tanıma çok iyi uyuyor. Bu tür biyomolekülleri hesaba katarsak, eski biyomoleküllerin büyük çoğunluğu bitkilerden geliyor. Çekirdeğe sahip bilinen en eski organizmalardan bazıları olan ökaryotlar arasında, Çin'in Pekin şehrinin kuzeyinde, Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü'nden Mo Yan Zheul tarafından toplanan 1,6 milyar yıllık 15 farklı tür bulunmaktadır. Fosillerin kendileri ne kayadaki izler, ne de bozulmamış eski organizmaların sıkıştırılmış kalıntılarıdır. Bunun yerine, tamamen eski organik biyomoleküllerden oluşan, yani mineralleşmemiş organizmaların dış duvarlarıdır. Derin zaman yaşamına dair anlayışımızın büyük bir kısmı, genellikle OWM olarak adlandırılan bu organik duvarlı mikrofosillerin incelenmesine dayanmaktadır. Jun'un araştırma ekibi tarafından tanımlanan Valeria Lofostirata, Shizofusasinica ve Cucumiforma sp. gibi bazı OWM'ler, kurutulmuş domatesin kağıt benzeri dış kabuğunun mikroskopik versiyonlarına çok benzemektedir. Duvarları, genellikle hafife alınarak dayanıklı organik madde olarak adlandırılan bir maddeden oluşmaktadır. Bu terim, malzemenin bileşimi hakkında bize pek bir şey söylemese de, yakın zamana kadar onun hakkında bildiklerimizin çoğunu kapsıyor. Ayrıca biraz da çelişkili, genellikle son derece kararsız ve fosilleşme sürecinde ilk kaybolan şey olarak düşündüğümüz orijinal organik biomoleküller, bilim tarafından bilinen en eski fosillerin bazılarından sorumludur. Okyanus duvarlı fosiller arasında, Güney Afrika'da bulunan ve dünyanın en eski fosillerinden biri olan 3,2 milyar yıllık bir fosil de dahil olmak üzere, mikroorganizma fosilleri de yer almaktadır. Bu tür okyanus duvarlı fosillerin, Organizmaların çimlenme ve yeniden büyüme için uygun koşullar oluşana kadar uykuda kalmalarını sağlayan benzersiz yapılar olan bakteri kistleri ve mantar sporları olduğu varsayılmaktadır. Bir sporun dış yüzeyinin yıllarca okyanus tortullarına gömülü olarak yerinde kalması ve yok olmaktan kaçınması için ne kadar sağlam olması gerektiğini hayal edebilirsiniz. 300 milyon yıldan daha eski tortullardan permineralize olmuş fosil polenler bulunmuş olsa da Organik duvarlı polenler de çok geride değil, toplanan örnekler en az erken Jura dönemine kadar uzanmaktadır. Hem eski hem de yaşayan bu çeşitli yapıların organik duvarları, birçoğu henüz tam olarak karakterize edilmemiş çok çeşitli karmaşık malzemelerden oluşmaktadır. İkinci bölümde tartışıldığı gibi, dinozorların yok olmasına neden olan çihulup asteroid çarpmasının incelenmesinde çok önemli bir kanıt, asteroit çarpmasının kalıntılarını içeren ve kretase döneminin sonunu işaretleyen sınır tabakasıdır. Son derece cana yakın bir Fransız ve palinoloji uzmanı, polenleri inceleyen kişi, olan Antoine Berkoviç'i, son 10 yıldır çihulup sınır tabakasının altındaki ve üstündeki eski tortuları inceliyor. Berkoviç'i, varlığı bu tabakada sona eren K, kretase, taksonları olarak adlandırılan çok sayıda polen türünü tanımlayabildi. Asteroit çarpmasından sonra oluşan tortularda tek bir egeralitotu türünün çok sayıda sporu bulundu. Varlıkları son derece mantıklı, egeralitotları, erken kolonizatörler veya felaket florası olarak bilinir. Sel, lav akıntıları veya kül birikintileri gibi manzara'yı tüm yaşamdan arındıran bir olaydan sonra ilk ortaya çıkan bitkilerdir. Hem k taksonlarının hem de felaket florasının korunması. Polen taneleri ve sporların etrafında sert ve dayanıklı bir dış kılıf oluşturan devasa biyomoleküller olan sporopolleninlere, bunlara makrobiyomolekül diyelim, bağlıdır. Sporopollenin terimi 1931'de ortaya atılmıştır, ancak ilk tanımlanması kimyasından ziyade işlevsel özelliklerine dayanmıştır. Sıcak çözücülere, aşındırıcı alkalilere ve asitlere karşı dirençlidir. Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde palinoloji alanında doktora sonrası araştırmacı olan Vera Korasidis, 65 milyon yıllık çamur taşından fosil polen izole etme işlemini izlememe izin verdi, bu işlem, sporopolleninlerin sert doğasına tanıklık ediyor ve meslektaşlarının çoğunun bu tür çalışmalardan neden kaçındığını açıklıyor. Polen izolasyon laboratuvarına girdiğimizde, gündemdeki ilk madde kişisel koruyucu ekipmandı, lastik çizmeler, Plastik uzun eldivenler, koruyucu gözlükler ve bunların üzerine bir yüz siperliği, ardından laboratuvar önlüğü ve kalın bir önlük giydik. Korasidis havalandırma sistemini açtı ve daha önce kum benzeri bir kıvama gelene kadar ezdiği bir kaya örneğini içeren bir test tüpü aldı. Protokol, örneğe bağlı olarak değişiyor. Polen bulmak için harika bir yer olan kömür, sadece bir günde işlenebiliyor. Ancak işlediğimiz Vivaming'den gelen çamur taşı, çok sayıda tehlikeli reaktif ile neredeyse 4 gün sürecek bir işlem gerektirecekti. Ezilmiş kaya önce kireç taşı gibi karbonatlı kayaları çözen hidroklorik asit ile işlendi. Ardından, kuvars gibi silikat bazlı kayaları çözen son derece tehlikeli hidroflorik asit reaktifi ile 24 saatlik bir işlem uygulandı. Korasidis, fosil polen izolasyonu sürecinde havalandırmalı bir davlumbazda hidroflorik asit kullanan bir meslektaşı hakkında bir hikaye anlattı. O farkında olmadan, davlumbaz çalışmıyordu. Kontakt lenslerini tamamen delip geçen çok sayıda delikle laboratuvardan ayrıldı. Gözleri neyse ki kalıcı olarak hasar görmemişti. Ancak yine de tedbir amaçlı olarak davlumbazı tekrar kontrol etmeye karar verdik. Daha sonra örnek, hidroklorik asit ve su ile durulama, eleme, hidroflorik asit ile başka bir işlem ve nitrik, asetik ve sülfürik asitlerle inkübasyonlara tabi tutuldu. Son ikisi selüloz gibi bitki artıklarını gidermek için tasarlanmıştı. Zahmetli bir süreçti ancak Cora sis eski bir botanik hazinesiyle ödüllendirildi. Örneği yüzden fazla farklı polen türü içeriyordu. Bir bilimsel makalenin başlığında da isabetli bir şekilde belirtildiği gibi, sporo pollenin en az bilinen ancak en dayanıklı doğal polimerdir. Bakteriyel bozulmaya ve 300 santigrat dereceye, 572 Fahrenheit kadar yüksek sıcaklıklara karşı son derece dirençli, karmaşık, heterojen, çapraz bağlı bir polimerdir. Polenle beslenen böcekler bile onu parçalayamaz. Bal arıları polen tanelerini bütün olarak yutarlar ve böceğin bağırsaklarına girdikten sonra, polen tanesi ozmotik şokla parçalanır, polenin besleyici çekirdeği açığa çıkar ve sindirilir ve sert dış sporopollenin tabakası geride kalır. Sporopolleninlerden birinin tam yapısı ancak çok yakın zamanda aydınlatılmıştır. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün Whitehead Enstitüsü'nden Jing Kevang ve meslektaşlarının çalışmaları, Çam poleninin yapısının daha önce hayal edilenden bile daha garip olduğunu göstermiştir. Eğer gerçekten bilmeniz gerekiyorsa ki gerekmiyor, alifatik poliketit türevli polivinil alkol ünitelerinden ve 7OP kumaroylatlanmış C16 alifatik ünitelerinden oluşur ve bunlar ayırt edici bir metiyoksan parçası aracılığıyla çapraz bağlanmıştır. Bölümün sonunda bir sınav olacak. Neredeyse yok edilemez olması nedeniyle, molekülün fosil kayıtları mükemmeldir. Birleşik Krallık'taki Nottingham Üniversitesi'nden Beril O'Mex ve meslektaşları, soyu tükenmiş bir likofit türü olan Rotatisporides dentatus'un 310 milyon yıllık sporlarında sporopollenini tanımlayıp analiz ettiler. Antik biomolekülün yapısal karakterizasyonu, günümüzde yaşayan likofitlerin sporlarında bulunan sporopollenine neredeyse özdeş olduğunu gösterdi. Sporopolleninlerin yok edilemez doğası ve yaşayan ağaçlardan polenin büyük miktarlarda izole edilebilmesinin kolaylığı, biyomolekül araştırmalarının ticari potansiyeline dair bir başka örnek sunmaktadır. Sporomex adlı bir şirket, polenin organik duvarlarını saflaştırarak, ilaçların taşınmasında kullanılan bir ürün üretmektedir. Son ürün mide asitlerine karşı dirençlidir, alerjen değildir ve aktif madde polenin dış kaplamasındaki gözeneklerden yavaşça salındığı için ilacın zaman kontrollü bir şekilde salınımını sağlayabilir. Fosil kayıtlarında bulunan bitkilerin karmaşık polimerik makrobiyomoleküllerinin listesi kısadır, ancak bu biomoleküller yeryüzündeki çoğu organizmanın varlığı için kritik öneme sahiptir. Onlar olmadan, Uydormund sporlar asla çimlenmez, ağaçlar uzamaz ve yapraklar yağmurda erir. Bu biyomoleküllerin gezegenimizdeki eski ve belki de gelecekteki, yaşam hakkında nasıl bilgi verebileceğini anlamak için, bunlardan üçünü inceleyelim, kütin, selüloz ve lignin. Kütin ve iklim Değişikliği 1970'lerin başlarında Samoa'da barış gönüllüsü olarak görev yaparken, şimdiye kadar gördüğüm en çeşitli bitki örtüsüne sahip el dememiş tropikal ormanlarda yürüyüş yapmayı çok severdim. Bir hafta sonu, fen ve matematik dersleri verdiğim, okuldan iç kesimlere, okyanustan yaklaşık 7 mil içerideki Matavanu dağına doğru yürüyüş yaptım. Siyah lav tarlaları üzerinden uzun ve sıcak yürüyüşten dönerken, Facemalo köyünden genç bir adamla karşılaştım. Yağmur yeni başlamıştı ve su içmek için boşuna bir çabayla başımı geriye eğdim. Genç Samoalı bunu gördü ve patikanın kenarındaki bir muz ağacının yaprağını kaldırıp büyük bir V şeklinde kap haline getirdi. Bir yabancının iyiliği sayesinde, kısa sürede bir litre su içtim ve daha da önemlisi, bitkiye özgü karmaşık bir makrobiyo molekül olan kütin elde ettim. Yaprakların yüzeyini hidrofobik yapan bu biyomolekül, yaprakların dış kütikülünün önemli bir bileşenidir ve koruyucu bir bariyer oluşturarak su kaybını önleme işlevi görür. Mumsu bir madde olan bu polimer, bileşiminde son derece karmaşık ve devasa bir yapıya sahiptir. Ayrıca fosil kayıtlarında da etkileyici bir şekilde temsil edilmektedir. Fosilleşmeden çok az etkilenmiş ve eski kütin biyomolekülleri içeren eski kütüküller, yaklaşık 400 milyon yıl öncesine ait fosil bitkilerde bulunmuştur. Şaşırtıcı bir şekilde, fosil yaprak kütüküllerinin kendileri de 100 milyonlarca yıl öncesine ait fosillerden bozulmadan kurtarılmıştır. Kütin, 305 milyon yıllık bir fosil tohum eğrelti otunun kütüküllerinden saflaştırılmıştır. Yaşayan bir ağacın yapraklarından saflaştırılan kütin gibi, saflaştırılmış madde de sarı renkteydi. Antik bitki biyomoleküllerini içeren potansiyel olarak en önemli çalışmalardan birinde, Richard Barslay, gezegenimizin geleceğine ışık tutmak için hem antik hem de günümüz kütiküllerini kullanarak derin geçmişe yöneliyor. Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Paleobiyoloji Bölümünde jeolog ve paleobotanist olan Barslay, yüz milyonlarca yıl önce dünyada hüküm süren sıcaklıkları belirlemeye çalışıyor. Smithsonian Çevre Araştırma Merkezi'nin, yaygın olarak SERC olarak bilinir, bitişiğindeki, birkaç terk edilmiş seradan başka bir şey içermeyen bir dönümlük arazide, Barslay, iki inç çapında PVC boru ve şeffaf plastik levhalar kullanarak, kenarları 8 fit, Yüksekliği 12 fit olan ve üstü açık çok sayıda yapı inşa etti. Her birinin içinde tek bir Ginkgo ağacı bulunuyor. Bu ağaçların yaprakları, tüm bitkiler gibi, yüzeylerindeki stoma adı verilen ve açılıp kapanabilen açıklıklar aracılığıyla karbondioksiti emer ve oksijen verir. Ancak bu süreçte, farkında olmadan suyun dışarı çıkmasına izin verirler. Bu bir sorundur. Çünkü su içeriğinin düzenlenmesi bitkinin sağlığı için kritik öneme sahiptir. Barclay'in araştırması, bilimsel literatürdeki iki gözleme dayanmaktadır. Birincisi, stoma sayısının, atmosferin karbondioksit içeriğiyle ters orantılı olmasıdır. Karbondioksit içeriği yüksekse, bitki fotosentez yoluyla şeker üretmek için gereken karbondioksiti almak için daha az stomaya ihtiyaç duyar. Karbondioksit konsantrasyonu arttıkça, bitkiler yeni çıkan yapraklardaki stoma sayısını aktif olarak azaltır. Bu, bitki için avantajlıdır çünkü daha az stoma ile daha az su kaybı olur. İkinci ve çok daha yaygın olarak bilinen gözlem ise, gezegenimizin yüzey sıcaklıklarının atmosferin karbondioksit içeriği ile ilişkili olmasıdır. Karbondioksit ne kadar yüksekse, sıcaklıklar da o kadar yüksek olur. Barclay'in SERC'deki araştırması, bu iki gözlemden ilkini uzun vadeli gerçek dünya ortamında test etmek üzere tasarlanmıştır. Sıcaklık arttıkça yapraklar daha az stoma üretir mi? Eğer öyleyse, fosil yapraklardaki stoma sayısı, derin zamanlardaki sıcaklık için bir gösterge olarak kullanılabilir. Barsley ile görüşmek üzere SRC'ye gittiğimde ilk karşılaştığım kişi, karbondioksit dolu bir tanker kamyonunun şoförü Mike oldu. Mike, haftalık olarak yaptığı bir seferle 2400 pound, yaklaşık 1090 kilogram, gazı yeni teslim etmişti. Karbondioksit, Barclay'in plastik yapılarının içine pompalanarak havaya 400 milyon 600 bin 800 ve 1000 ppm, milyonda parça, karbondioksit içeriği sağlıyor. Bir grup gönüllü, 12 yapının bakımını yapıyor, karbondioksit içeriklerini izliyor ve sıcaklık, bağıl nem, yağış miktarı ve benzeri ölçümler yapıyor. Mart 2016'da başlatılan ve tamamlanmasına daha yıllar olan bu deney, yayın kayıtlarınızı şişirmek istiyorsanız yapmanız gereken türden bir deney değil. Gönüllüler ayrıca Ginkgo ağaçlarından alınan yapraklardaki stoma sayısını da sayıyorlar. Yapraklar, stoma hücrelerinin belirgin hatlarıyla birlikte, bütün olarak izole edilebilen bir kütükül tabakasıyla kaplıdır. Bir an için, projeye gönüllü olarak katılan, 70'li yaşlarında, cana yakın bir emekli ve spor salonu müdavimi olan Sal Bosco'nun yerine kendimizi koyalım. Sal'ın görevi, Ginkgo yapraklarının 1 cm karelik parçalarını, üst ve alt kütükül tabakaları arasındaki karbonhidrat bazlı organik maddenin, çoğunlukla selüloz, neredeyse tamamını uzaklaştıran kimyasallarla işlemektir. İşlemden sonra, yaprağın üst kısmından ve alt kısmından olmak üzere, birbirine yapıştırılmış iki küçük şeffaf bant parçası gibi iki şeffaf kütükül tabakası kalır. Sal, mikroskop altında malzemeyi ince bir cımbız yardımıyla iki kütükül tabakasını ayırır ve her birinin üst ve alt katmanlarını ve iç ve dış taraflarını belirler. Ayrılan kütüküller genellikle bir diploma rulosu gibi kıvrılır, bu nedenle gönüllülerin çoğunun sabrı bu işi üstlenmekte zorlanır. Ayrıldıktan sonra, alt kütükül daha sonraki analiz için bir numune tutucunun yüzeyine yayılmalıdır. Peki neden Ginkgo ağacı? Barslay bu ağacı özellikle seçti çünkü yaşayan bir fosil. Bu cins en az 201 milyon yıldır varlığını sürdürüyor. Mükemmel bir fosil kaydına sahip ve şaşırtıcı bir şekilde, fosil ginkgo yapraklarının kütikülü, bileşen kütin molekülleriyle birlikte, bozulmadan izole edilebiliyor ve stoma sayısı belirlenebiliyor. 55 milyon yıl önce, küresel sıcaklıkların bugün gözlemlediğimizden 8 derece Celsius, 14 derece Fahrenheit, daha yüksek olduğu düşünülüyor. 56 milyon yıl önce var olan atmosferin karbondioksit içeriği, fosil ginkgo yaprakları kullanılarak belirlenebilir mi? Eğer öyleyse, kretase döneminde var olan sıcaklıklara ilişkin tahminlerimiz doğrulanabilir mi? Bu tür bilgiler, geçmiş ortamlar hakkındaki bilgimize paha biçilmez bir katkı sağlayacak ve günümüz atmosferine karbondioksit eklemeye devam ederken gelecekteki sıcaklıkları tahmin etme yeteneğimizi geliştirecektir. 250 milyon yıllık selüloz mu? Selüloz, yeryüzündeki en bol bulunan biyomoleküldür. Çok uzun zamandır var, muhtemelen Kambriyen döneminin başlangıcını, yani 541 milyon yıl öncesini öne süren çok muhafazakar bir tahminden çok daha uzun bir süredir. Bu tahmin, eski selülozun korunmasına değil, o dönemde meydana gelen karbon birikimlerindeki büyük artışa dayanmaktadır. Selülozun ortaya çıkışı için daha da eski bir tarih, birkaç ek gözlemle desteklenmektedir. Selüloz, 600 milyon yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış ortak bir atadan türeyen kırmızı ve yeşil alplerin yapısal bir elementidir. Selülozu parçalayan enzimler, yaklaşık 1,5 milyar yıldır yeryüzünde bulunan bir taksin olan neredeyse tüm mantarlarda bulunur ve selüloz üreten enzimler, Fosilleri 3,5 milyar yıl öncesine dayanan daha da eski bir grup olan sianobakterilerde bulunur. Türevlendirilmiş bir glikoz formunun 10.000 veya daha fazla molekülünden oluşan bir polimer olan selüloz, kurutulmuş odunun içeriğinin %40'ından fazlasını oluşturur. Birçok eski molekül gibi uzun ömürlüdür. Kanada Arktik takımadalarındaki Axel Heiberg Adası'ndan toplanan eski bitki materyali üzerinde yapılan bir çalışmada Bilim insanları bitki dokularının orijinal selülozunun dörtte birinden fazlasının hala mevcut olduğunu hesapladılar. Silesia Üniversitesi'nden Leszek Merinovski tarafından yapılan daha yeni bir çalışmada, 13 milyon yıllık odunun küçük parçalarının %55'inin selülozu olduğu bulundu. Fosil bitkilerden nispeten büyük miktarlarda saflaştırılan birkaç eski biyomolekülden biri olan eski selüloz, Hem Almanya'daki Birlingit madeninden elde edilen 11 milyon yıllık odundan hem de Aksel Hayberk adasından elde edilen 47 milyon yıllık metasekoya kütüklerinden saflaştırılmıştır. Saflaştırılmış ürün pamuk topuna benzeyen hafif sarımsı, kirli beyaz lifli bir malzemedir. Bu kadim ağaç paleobotanistler için gerçekten de bilimsel bir altın madeni olsa da, diğer bilim insanları için sadece ağaçtan ibarettir. Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'ndeki bir meslektaşım, Kanada Arktik Takımadalarındaki Ellesmere Adasına omurgalı paleobiologlardan oluşan bir grubun yaptığı bir keşif gezisinin hikayesini anlatıyor. Burada yaz aylarında bile rahatsız edici derecede soğuk olabiliyor. Bilim insanları kamp ateşlerini beslemek için 47 milyon yıllık bir şafak sekoyası (meta sekoya) ağacının parçalarını toplayıp yakmışlar. Anlatımı dinleyen bir paleobotanist. Belki de müzenin koleksiyonlarındaki tek Metasekoya örneğini düşünerek haklı olarak dehşete düşmüş. Polonya'dan 168 milyon yıllık bir ağaçta bile eski selüloz izlerine rastlanmıştır. Şaşırtıcı bir şekilde, selülozun teşhis edici bozunma ürünü, fosil ağacın kaya gibi sert, mineralleşmiş iç kısmında bulunmuştur. Belki de bir sonraki park ziyaretimizde taşlaşmış milli ormandaki ağaçlara biraz farklı bir gözle bakmalıyız. Ancak şüphesiz ki, eski selülozla ilgili en çarpıcı rapor, New Mexico'nun güneydoğu köşesinde bulunan salado formasyonundan gelmektedir. Dinozorların ortaya çıkışından 253 milyon yıl önce oluşan salado formasyonu, çok sayıda kalın tuz tabakası, sodyum klorür veya kaya tuzu, içeriyor, bu keşif, onlarca yıl önce bölgede petrol ve doğalgaz arayan petrol arayıcıları için sürpriz olmuş olmalı. Tuz kristali tabakaları, zamanla toprağa sızan ve milyonlarca yıllık birikimle gömülen, yüzeyde yoğunlaşmış okyanus tuzlu suyundan kaynaklanmıştır. Yaklaşık yarım mil derinlikte bulunan kristallerin en büyükleri yaklaşık 4 inç uzunluğundaydı. Birçoğu, kristal yapısının bir parçası haline gelmemiş küçük sıvı inkvizyonları, yani tuzlu suyu içeriyordu. Bilim insanları, mikro matkap kullanarak tuz kristalinin içinden ve inkvizyonun içine doğru delik açarak sıvıyı elde edebildiler. Tuzlu su inkvizyonlarının içinde güzel, bozulmamış lifler bulundu. Araştırmacılar, liflerin kimyasal yapısını belirlemek amacıyla, neredeyse tüm biyomolekülleri yok eden alkali bir karışımda ısıttılar. Lifler etkilenmedi. Bilim insanları, selülozun bu özel alkali karışıma dirençli birkaç biyomolekülden biri olduğunu biliyorlardı. Bu nedenle daha gelişmiş bir kimyasal test yaptılar. İnsanlar selülozu sindiremese de, birçok bakteri, örneğin bir ineğin midesindeki bakteriler, ve mantar, serülaz adı verilen bir enzimle bunu yapabiliyor. Az eki, biyomolekülleri parçalayan enzimleri adlandırmak için yaygın olarak kullanılır, sükraz sükrozu, proteinazlar proteinleri ve kitinazlar kitini parçalar. Lifler selülaz ile inkübe edildiğinde sindirildi ve neredeyse tamamen yok oldu. Bu kanıtlara dayanarak, bilim insanları tuz kristallerinin eski selüloz lifleri içerdiğini bildirdiler. Aynı bilim insanı ekibi daha sonra selüloz lifleri içerdiği bildirilen tuz kristali inklüzyonlarından günümüzde yaşayan Bacillus cinsine ait bir bakterinin kurtarılmasını anlatan bir makale yayınladığında hikaye çok daha fazla ilgi çekti. Sadece bir bakteri hücresi kurtarmakla kalmadılar, aynı zamanda canlı bir bakteri buldular. Araştırmacılar bakteriyi kültürde yetiştirmeyi başardılar. Tam anlamıyla nesli tükenmiş bir türün yeniden canlandırılması, makale, muhtemelen tüm bilimsel dergilerin en etkilerinden biri olan Nature'da yayınlandı, ancak kısa süre sonra oldukça eleştirel birkaç rapor izledi. Hem selüloz liflerini hem de canlı bakteriyi bildiren laboratuvarlar, örneklerinin kirlenmesini önlemek için aşırı önlemler almıştı, bu durumda kirlenme bir sorun değildi. Bunun yerine, eleştiri tuz kristallerinin yaşına odaklandı gerçekten 250 milyon yaşında mıydılar? Kurtarılan bakteriden elde edilen bir DNA molekülü, yaşayan bir bakterinin çok yakın akrabası türünden sadece 3 mutasyonla farklıydı. 250 milyon yıllık bir süre zarfında, sabit bir mutasyon oranı varsayıldığında, sözde eski bakteri ile mevcut bakteriler arasındaki dizi farklılıklarının 20 kat daha fazla olması gerekirdi. Bu noktada, hemen hemen herkes en mantıklı açıklamanın, yakın zamanda gelen suyun, yakın zamanda oluşan bakterileri ve selüloz lifleri gibi hücresel kalıntıları taşıyarak toprağa sızması ve yeni tuz kristalleri oluşturması olduğu sonucuna vardı. 250 milyon yıl boyunca korunmuş selüloz lifleri mi? Bu durumda hayır. Ancak bu araştırma, akranlar tarafından yapılan bilimsel eleştirinin değerini doğrulamaya hizmet etti. Antik Lignin Selüloz gezegenimizdeki en bol makrobiyomolekül olmasına rağmen, lignin de ondan çok geride değil. Yüksek bitkilerde, ligninler, latince lignum kelimesi odun anlamına gelir, bitkinin su iletim sisteminin uzun damarlarında ve çevresinde bulunan büyük, karmaşık, çapraz bağlı polimerik organik biyomoleküllerdir. Ligninler hidrofobiktir, bu nedenle varlıkları damarların iç yüzeyini suya geçirimsiz hale getirir ve böylece su ve besin maddelerinin uzun mesafeli taşınmasına olanak tanır. Lignin ayrıca bitki hücre duvarlarını güçlendirir ve selüloz ile birlikte onları sertleştirir. Bu iki özellik dar, suya geçirimsiz damarlar ve yapısal sertlik ağaçlar için çok önemlidir, bunlar olmadan ağaçlar toprak örtüsünün ötesine geçemezdi. Bu gözlem önemlidir çünkü bize ligninin ilk ortaya çıkış tarihine dair bir gösterge sağlayabilir. 2007 yılında William Stein ve meslektaşları, New York'taki Gilboa yakınlarında 385 milyon yıllık bir alanda günümüzdeki at kuyruğu ve Eretl otları ile ilişkili bir fosil keşfetti. Bu fosil yaklaşık 8 metre yüksekliğinde bir ağacın taç, taban ve gövdesinden oluşuyordu. Ağacın yüksekliği tek başına, dolaylı da olsa, lignin biomoleküllerinin 385 milyon yıldan daha önce ve muhtemelen çok daha eski zamanlarda var olduğuna dair güçlü bir kanıt sunmaktadır. Eski lignin moleküllerinin kendileri, görünüşte beklenmedik bir yerde bulunan derin zaman fosillerinden bozulmadan kurtarılmıştır. Çok eski zamanlarda, Kanada Arktik takım adaları bugünden çok daha sıcaktı ve takım adaların adaları fosil yaprak yataklarıyla bilinir. Genellikle yaprak döküntüsü olarak tanımlanan bazı yataklar, paleosenden myosene kadar uzanan, epidermal hücreleri ve balmumu kütükülleri olan harika bir şekilde korunmuş kozalaklı ağaç yaprakları içermektedir. Axel Heiberg ve Ellesmere adalarından elde edilen 45 ve 60 milyon yıllık Meta Sequoia, Antik Sequoia, yapraklarında antik lignin tespit edilmiştir. Fosilleşmiş ağaçların bazılarının lignin oranı %80'den fazlaydı. Bu büyük yapısal biyomolekül, Idaho'daki 15 milyon yıllık Clarkia bölgesinden elde edilen Meta Sequoia, Madnolia ve Kuğurcus, Meşe, yapraklarında da bulunmuştur. Idaho'daki Clarkia bölgesinden örnek toplarsanız, elinizde tutacağınız antik yaprakların lignin, selüloz ve klorofilin yanı sıra, şimdi göreceğimiz gibi, çok daha küçük birçok biyomolekül içerdiğini unutmayın. Önceki bölümlerde, eski biyomoleküllerin bize derin zaman organizmalarının filojenisi, fizyolojisi, pigmentasyonu ve davranışları hakkında bilgi verme potansiyeli, temel ve ufuk açıcı bir tema olmuştur. Bitkilerde ise durum pek öyle değil. Kütin, selüloz ve lignin gibi büyük yapısal moleküllerin hepsi neredeyse tüm bitkilerde bulunur ve bulundukları her yerde neredeyse aynı işlevi görürler. Ancak bitkiler bitki krallığına özgü, yakından tanıdığımız birçok küçük molekül de üretirler. Bazıları oldukça zararlıdır, örneğin zehirli sarmaşık ve zehirli meşenin döküntüye neden olan yağları ve çam ağacının hasarlı kabuğundan sızan yapışkan sarı reçine. Birçoğu acı ve potansiyel olarak zehirlidir, örneğin kafein, striknin, kinin, meskalin, nikotin, kokain ve morfin. Öte yandan, nane, okaliptüs, lavanta, karanfil, kekik ve biberiye yağları olmadan ne yapardık? Bu küçük moleküllerin listesi oldukça uzun, ancak mevcut ve eski biyomoleküllerin bu geniş evreninden elde edilen daha ilginç bilimsel bulgulardan birkaçını ele almakta fayda var. Kemotaksonomi Sabahları çay veya kahve içiyorsanız, her güne bitki yapraklarından veya tohumlarından karmaşık bir özüt hazırlayarak başlıyorsunuz demektir. Peki, kafein dışında kimyasal bileşenlerini biliyor musunuz? Bu özütlerin analizleri, çayda 82, kahvede ise 77 farklı kimyasal maddeyi tespit ediyor, ve bunlar sadece uçucu olanlar. Aslında, bitkiler tarafından üretilen 100 binden fazla bileşik var. Ve bunların birçoğu fosillerde de bulunabiliyor. Varlıkları, derin zaman bitkilerinin fizyolojisi ve hatta onlarla etkileşime giren organizmaların davranışları hakkında bize çok şey anlatabilir. Altmıştan fazla farklı bitki neden kafein sentezliyor? Birçok bitkiye özgü küçük molekül gibi, kafein de yapraklarıyla beslenen böcekleri felç eden ve öldüren doğal bir böcek ilacı görevi görüyor. Benzer şekilde, portakal kabuğundan elde edilen turunçgil yağı da uçucu ve güçlü bir böcek ilacıdır. Böcekleri uzaklaştırır ve portakalların ve ilgili meyvelerin dış yüzeyine girmelerini engeller. Eğer elinizde portakal varsa, yağın kimyasal yapısını gösterecek küçük bir deney yapabilirsiniz. Portakal kabuğunu dış kabuğu kırılana kadar sıkın, uçucu moleküllerden oluşan küçük bir fışkırma meydana gelecektir. Fışkıran sıvıya bir kibrit tutun, kısa süreliğine de olsa bir meşale gibi yanacaktır. Paleobiyolog için her zaman olduğu gibi soru şudur, bu ve diğer bileşikleri yerinde tespit edebilir miyiz? Evet, bu bileşiklerin tespiti, taksonominin yeni bir alt alanının temelini oluşturacak noktaya kadar tespit edebiliyoruz. Kemotaksonomi, taksona özgü küçük organik moleküllerin varlığına dayanır. Kenevir, maruldan farklı kimyasallar üretir, yaygın üzüm asması olan Vitis vinifera, meşe ağaçlarından farklı kimyasallar sentezler. Aileye özgü, cinse özgü ve hatta türe özgü küçük biyomoleküller mevcuttur. Teorik olarak, bitkileri morfolojilerine veya DNA'larına bakarak değil, küçük biyomolekül repertuarlarına göre sınıflandırabiliriz. Kemotaksonomi 10 yıllardır var ve yaşayan bitkilere uygulanması bilimsel meşruiyetini kanıtlamıştır. Örneğin, 17 farklı Japon krizantem türü üzerinde yapılan bir çalışmada, belirli küçük biyomoleküllerin varlığı, çeşitli türleri 3 farklı gruba ayırmıştır, bu ayrım, Yalnızca morfolojik özelliklere dayalı gruplamalarla büyük ölçüde örtüşmektedir. Bazı türler, tek bir küçük organik kimyasal türünün varlığına göre bile ayırt edilebilmektedir. Peki, kemotaksonomi kavramı derin zaman fosillerine uygulanabilir mi? Bitkilerin biyomoleküler bileşenleri, 2,5 milyar yıl öncesine ait kayalarda biyobelirteç olarak bulunmuştur. Elbette, artık fiziksel olarak fosillerle ilişkili değillerdir. Bunlar arasında, kehribarı oluşturan bitki kökenli birçok küçük kimyasal maddede yer almaktadır. Kehribarın kimyasal bileşenleri, kaynağı olan reçine üreten ağaçtan uzun zaman önce ayrılmıştır. Illinois'deki bir kömür yatağında gömülü olan en eski kehribar, yaklaşık 320 milyon yıl öncesine dayanmaktadır ve bileşenleri çapraz bağlanmış ve neredeyse cam benzeri bir kıvama polimerize olmuştur. Bilim insanları, fosil bitkilerin benzersiz küçük organik molekül dizilerinin yerinde korunmasına dayalı sınıflandırılması için paleokemotaksonomi terimini ortaya attılar. Bitki reçinesinden türetilen biyomoleküller, Polonya'da bulunan 168 milyon yıllık ağaçlardan, Arktik'ten 45 milyon yıllık kızılçam ağaçlarından ve Klarkya bölgesinde bulunan 15 milyon yıllık kelsel ve ağacı tohum kozalaklarından izole edildi. Bu bölgeleri önceki bölümlerden hatırlayacaksınız, eski biyomoleküllerin incelenmesi genç bir bilim dalı olduğundan, araştırmacılar hala nispeten az sayıda bölgede çalışıyorlar. Morfolojiye göre tanımlanamayacak kadar kötü korunmuş bitki fosili kalıntılarının tanımlanması potansiyelini hayal edin. Tek yapılması gereken bir özüt hazırlamak ve küçük organik kimyasalların dizisini incelemektir. Kitabın önceki bölümlerinde, Burgess Chalet Süngeri Vaxia'nın taksonomik alt sınıf keratosaya ilk atanmasının, Vaxia fosillerinde eski biyomolekül kitinin saptanmasıyla nasıl doğrulandığını görmüştük. Taksonomik atamalar yapmak için eski biyomoleküllerin kullanımı bitkilerde çok daha yaygındır. Örneğin, kayın ağaçlarından, fagus cinsi, eski yapraklar üzerine yapılan yakın tarihli bir çalışmayı ele alalım. Bu cinse ait yaşayan ağaçlarla ilişkili gibi görünen, ancak farklı bir morfoloji sergileyen bir fosil yaprak ve ona bağlı bir meyve keşfeden araştırmacılar, fosili yeni bir cins olan pseudofagus'a, Yunanca pseudo kelimesi yanlış anlamına gelir, yerleştirdiler. Bilim insanları daha sonra küçük organik molekül repertuarlarını incelediklerinde, iki türün yalnızca pseudofagus'ta bulunan, Kolesterole yapısal olarak benzer bir steroide dahil olmak üzere birkaç benzersiz bileşik sayesinde ayırt edilebildiğini gördüler. Paleo başlangıçtaki, morfolojiye dayalı taksonomik atamayı doğrulamıştı. Potansiyeline rağmen, kemotaksonomi paleobiyoloji topluluğu tarafından benimsenmemiştir. Direnişleri, kanıt yokluğu, yokluğun kanıtı değildir ilkesiyle ilgili olabilir. Birçok küçük organik molekül, yüksek sıcaklıklarda oldukça kararsızdır. Bir fosilde bulunmamaları, bir zamanlar mevcut olmadıklarını kanıtlamaz. Ve küçük biyomoleküllerin çok sayıda farklı, daha küçük türevine ayrışması, varlıkları aşırı yorumlanırsa sorun olabilir. Bu durum, Çin'deki Kunming Botanik Enstitüsü'ndeki bilim insanlarının çalışmalarıyla örneklendirilebilir, İç Moğolistan'daki bir kömür madeninde bulunan 120 milyon yıllık Ginkgo, Ginkgo dilsi, ağacı yapraklarından çok sayıda küçük organik molekül izole ettikten sonra bunların önemini merak etmişlerdir. Fosil yaprakların antik biyomoleküllerini incelemenin yanı sıra, yaşayan bir Ginkgo ağacının yaprağından ve aynı türün 150 yıldır botanik bir koleksiyonda arşivlenmiş yapraklarından küçük biyomoleküller izole ettiler. Üç örneğin küçük molekül profilleri büyük ölçüde farklılık gösterdi. Veriler nicelleştirildiğinde, derin zaman fosilinde 33, 150 yıllık yapraklarda 21 ve taze yaprakta sadece 13 küçük organik biomolekül olduğu ortaya çıktı. Örnek ne kadar eski olursa, o kadar çok bozulur ve orijinal molekülün o kadar çok parçasıyla mücadele etmek gerekir. Fosil yaprağı özgü biomoleküller, mutlaka yeni bir Ginkgo türü için kanıt sağlamadı. Bununla birlikte, bazı durumlarda, orijinal ana biyomolekül, tanımlanmasına izin verecek kadar bozulma ürünü korunmuşsa, paleokimyasal taksonomistin işi kolaylaşır. Ancak bunu yapmak, paleobotanikçiler ve kimyacılar arasında daha fazla işbirliği gerektirecektir. Bilim insanlarının taksonomik belirlemeler yapmasına yardımcı olmanın ötesinde, eski bitki biyomolekülleri, bitkilerin değil, insanların davranışlarını izlemek için de kullanılabilir. New Mexico Üniversitesi'nden Dr. Patricia Crown, kariyerinin büyük bir bölümünü Amerikan Güneybatısı arkeolojisini inceleyerek geçirdi. Kendisi ve meslektaşları, Chaco Kanyonu Ulusal Tarihi Parkı'ndaki Pueblo Bonito'da bulunan kendine özgü seramik içme kaplarının, Mayalar tarafından kullanılan benzer kaplar gibi, çikolata tüketmek için kullanılmış olabileceğinden uzun zamandır şüpheleniyorlardı. Bunun gerçekten böyle olup olmadığını test etmek için, ekibi seramik kapların iç yüzeylerinden küçük parçalar öğüttü, tozdan özütler çıkardı ve kütle spektrometresiyle analiz etti. Laboratuvarın kahve içenlerinin 900 yıllık örnekleri kirletmesini önlemek için, kakaonun bir bileşeni olan kafein, bilim insanları modern antik DNA metodolojisinden bir ipucu alarak maske, eldiven ve önlük giydiler. Kakao, esas olarak teobromin olmak üzere, kafeinden birkaç kat daha yüksek konsantrasyonda çeşitli acı alkaloidler içerir. Bu alkaloid kafeine benzer ancak kafeinin merkezi sinir sistemini etkileme yeteneğinden yoksundur. Brown'ın grubu kakao için karakteristik olan çeşitli farklı alkaloidleri buldu ve böylece Kuzey Amerika'nın güneybatısı ile Orta Amerika halkları arasında gerçekleşen ticaret hakkındaki anlayışımızı ilerletti. Bitkilerdeki eski küçük biyomoleküllerin incelenmesi, eski DNA'nın incelenmesi kadar yaygın bir ilgi görmemiş olsa da, potansiyelini göz ardı etmemeliyiz. Yeni ve daha hassas analitik teknikler geliştirildikçe, belki de analizler için yalnızca yeri doldurulamaz fosillerin mikroskobik parçaları feda edilmek zorunda kalacaktır. Belki de eski bitki biyomoleküllerinin fosilleşmeye bağlı bozulma ürünlerinin benzersiz parmak izlerini doğru bir şekilde yorumlayacak algoritmalar geliştirilecektir. Son birkaç yıldaki teknik gelişmeler göz önüne alındığında, gelecek çok umut verici görünüyor. 12. Geçmişi incelemenin geleceği, umarım bu kitapta da gösterildiği gibi, antik biyomoleküllerin günümüzdeki bilimsel gelişimi, 10 yıl öncesine kıyasla bile oldukça farklı görünüyor. Öyle bir ilerleme patlamasına tanık olduk ki, bu kadar kısa sürede ne kadar yol kat ettiğimizin farkında olanların sayısı çok az. Bu son bölümde, antik biyomoleküllerin geleceğine odaklanıyor ve ufukta hangi ilgi çekici keşiflerin olabileceğini düşünüyoruz. Antik genomlar, yaşayabilir embriyolar üretmemize ve uzun zaman önce nesli tükenmiş hayvanları klonlamamıza olanak sağlayacak mı? Milyarlarca yıl önce var olan proteinleri üretebilecek miyiz? Antik biyomoleküller, homo olarak binlerce yıldır sorduğumuz şu soruyu yanıtlamaya yardımcı olabilir mi, dünyada yaşam ne zaman ortaya çıktı? Diğer gezegenlerdeki yaşam söz konusu olduğunda, bilim insanları zaten eski biyomolekülleri aramakla meşguller. 2012'de, 3 metre uzunluğundaki Curiosity keşif aracı Mars'taki Gale kraterinin hemen içine indi ve tepeler üzerinden ve Mars nehir kanallarından ağır bir şekilde alçalmaya başladı. Bu bölge, kısmen kanalların ve deltaların eskiden suyun varlığını ve akışını gösterdiği için keşif için seçildi. Ve gerçekten de, inişten kısa bir süre sonra keşif aracı, kraterin bir zamanlar büyük bir göl içerdiğini doğrular gibi görünen, Güzelce katmanlanmış geniş çamur taşı tortu alanlarını fotoğrafladı. Ancak birkaç yıl sonra Curiosity göl yatağına sondaj yaptı ve yüzeyin 5 cm altından kaya örnekleri aldı. İnce bir toz haline getirilen örnekler, 1500 derece Fahrenheit'e kadar ısıtılmalarını içeren piroliz adı verilen bir teknikle analiz edildi. Aşırı ısı kimyasal bağları kırar ve bu da analiz için küçük uçucu moleküllerin salınmasına neden olur. NASA'daki bilim insanları kelimenin tam anlamıyla büyük bir keşif yapmışlardı. Curiosity gezgini, aralarında propan ve 6 karbon atomundan oluşan klasik halkasıyla benzeninde bulunduğu düzinelerce organik bileşik tanımladı. Gezgin ayrıca, kükürt içeren bol miktarda organik molekülün yanı sıra, DNA gibi biyomoleküllerde bulunan azotun olası bir kaynağı olan nitratları da keşfetti. Her iki element de dünyadaki yaşam için gereklidir, proteinler, azot ve kükürt olmadan protein olmazdı. Elbette, pirolizin sorunu, bize yalnızca moleküllerin parçalarını görme olanağı sağlamasıdır. Mars toprağında 2 inç derinliğe gömülmüş çok daha büyük ana bileşikler nelerdi? Yakında bu sorunun cevabını alacağız. Çünkü Curiosity'ye Mars biyo belirteçlerini tespit edebilen daha yeni ve teknik olarak daha gelişmiş bir dizi gezici araç katılıyor. Örneğin, 18 Şubat 2021'de Perseverance adlı bir gezici araç, 3,5 milyar yaşında ve 48 kilometre çapında olan Ceziro kraterine indi. Çok sayıda kanıt, bu kraterin bir zamanlar tatlı su gölü barındırdığını gösteriyor. Bu kanıtlar arasında, su kaynağını, büyük bir çamur taşı bakımından zengin nehir deltasını açıkça gösteren kraterin fotoğrafları ve ardından gelen, açıkça katmanlı kayaların fotoğrafları yer alıyor. Perseverance yakın zamanda Mars kayalarının ilk analizlerini gerçekleştirdi ve NASA bilim insanları, Jezero kraterinin bir zamanlar su barındırdığına dair daha da fazla kanıt elde etti. Gezici araç, bu kayaları volkanik kökenli bazalt olarak tanımladı. Bununla birlikte, bazaltın içinde kalsiyum fosfat ve kalsiyum sülfat gibi küçük tuz kristalleri de keşfettiler. Söz konusu tuz, dünyada mineral yüklü suyun buharlaşması sonucu oluşan bir mineral olan cips olarak bilinir. NASA bilim insanları, Mars'taki yer altı suyunun gözenekli bazalttan sızdığını ve buharlaşırken minerallerin kristaller oluşturduğunu düşünüyor. Daha da ilgi çekici olan ise, bu kristallerin eski Mars suyunun minik kabarcıklarını hapsetmiş olma olasılığıdır. İki Amerikan uzay aracına yakında Çin'in ilk uzay aracı olan Tianwen 1 ve 2023'te de Rusya ve Avrupa Birliği tarafından gönderilen ve DNA'nın keşfinden sorumlu bilim insanlarından biri olan Rosalind Franklin'in adını taşıyan bir uzay aracı katılacak. Çoğu bilimsel çalışmada olduğu gibi, Curiosity'nin ürettiği veriler de cevaplardan çok daha fazla soruya yol açtı. Bu araç tarafından tanımlanan bileşiklerin canlı organizmalardan türetilmiş olması gerekmiyor. Örneğin, Curiosity tarafından tanımlanan kükürt, muhtemelen toprakta bulunan bol miktarda sülfat mineralinden geliyordu, Organik bileşikler ayrıca Mars volkanı gibi jeolojik olaylardan da kaynaklanmış olabilir mi, yoksa bir meteorit tarafından Mars'a taşınmış olabilirler mi? Ya da belki de bunlar, dünyadaki petrol şistinin ana bitki kökenli organik bileşeni olan kerogenin bir türüdür. Belki de, Gale kraterindeki tortu katmanlarının yaklaşık 3 milyar yaşında olduğu düşünülüyor, özellikle eski göllerin ve akarsuların varlığına dair güçlü kanıtlar göz önüne alındığında, yaşamın evrimi için bolca zaman var. Bununla birlikte, şu anda herhangi bir canlı organizmanın Mars'a gittiğine dair hiçbir kanıt yok. NASA, Curiosity'nin verilerini kamuoyuna açıklarken bu gerçeği özellikle vurguladı. Mars'ta otantik antik biyo bulunması bu kadar imkansız mı? Güneybatı Grönland'da 3,7 milyar yıllık stromatolitleri üreten cyanobakteriler, Gale kraterindeki kayalar kadar eski ve Batı Avustralya'daki siteli pool formasyonunun 3,43 milyar yıllık kum taşındaki fosiller neredeyse aynı yaşta. Curiosity gezgin aracının, mikroskobik Mars fosilleri içeren kayaların yanından yavaşça geçmesi tamamen mümkün, Curiosity'nin bunları bulma yeteneği yok. Yeni nesil gezginlerin ve gelecekteki Mars görevlerinin gelişi, bilim insanlarının bu sınırlamayı aşmalarına ve komşu gezegenimizle ilgili en ilgi çekici sorulardan birini yanıtlamalarına olanak sağlayabilir. Tartışmalı olan sadece Mars'taki yaşam değil, bilim insanları hala Apex bölgesindeki fosiller üzerinde tartışıyor. 10 yıllarca, Batı Avustralya'daki 3,46 milyar yıllık Apex bazaltından elde edilen termofilik ipliksi bakteri fosillerinin, Bazıları tarafından dünyadaki yaşamın en eski kanıtı olduğu düşünülmüştü. Ancak, bu yorumu tartışmalı olarak nitelendirmek yetersiz kalır. 2015 yılında, Batı Avustralya Üniversitesi'nden David Weiss'i ve meslektaşları, son teknoloji ürünü 3 boyutlu nano ölçekli mikroskopi kullanarak, ipliklerin jeolojik kökenli, ince bir karbonlu malzeme tabakasıyla kaplı silikat minerallerinden başka bir şey olmadığını öne sürdüler. Ancak aynı zamanda, bu bilim insanı ekibi, siteli pool bölgesindeki çok az daha genç kayaların aslında kokoital bakteriler olduğunu gösteren kanıtlar da sundu. Veysi ve meslektaşları şüpheci yaklaşımlarında yalnız değildi, UCLA ve Wisconsin Madison Üniversitesi'nden J. William Scoff ve John Valley'nin yakın tarihli bir raporu, 25 yıldan fazla bir süre önce keşfedilmelerinden bu yana Apex fosillerinin tüm olası cansız kaynaklarını listeleyen uzun bir paragrafla başlıyordu. Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'ndeki mineral koleksiyonunu ziyaret etmek, bu fosillerin jeolojik kökenini destekleyen eleştirmenlere sempati duymanıza neden olacaktır. Koleksiyondaki bazı örneklerin tuhaf şekilleri, Yavaşça oluşan ve yer çekimine meydan okuyan iplikçiklere uzanan kristaller, doğanın çok garip görünümlü şekiller, hatta ipliksi bakterilere benzeyen şekiller bile yaratabileceğini gösteriyor. Sonuç olarak, Skofent Vadisi, 40'tan fazla bireysel hücre içeren uzun, ince karbonlu bir filament olan Apex Fosil Mikrobu Pirimaybifilum amoenum'un meşru bir yaşam formu olduğu görüşünü güçlü bir şekilde destekleyen kanıtlar ortaya koymuştur. Paleobiyologların kullanımına sunulan teknolojiler gelişmeye devam ettikçe, eski biyomoleküllerin yaşamın evrimini ve eski yaşamın davranışsal, fizyolojik, ekolojik ve filogenetik ilişkilerini anlamamıza katkıda bulunma potansiyeli, yalnızca daha fazla fosil bulma yeteneğimizle sınırlı olacaktır. Fosiller orada, sadece eski biyomolekülleri bilimsel bir öncelik haline getirmemiz gerekiyor. Bununla birlikte, bazı bilim insanları beklemekle yetinmiyor, fosillerin ve korunmuş biyomoleküllerin tamamen yokluğunda eski biyomolekül çalışmalarına önemli katkılar sağlamaya başlayan yeni bir araştırma alanı zaten ortaya çıktı. Eski sekans yeniden yapılandırması olarak adlandırılan bu alan tamamen bilgisayar tabanlıdır. Paleojenetik. DNA'nın büyük bir kısmının bilgi depolamaktan başka bir işlevi yoktur. Kopyalanmayı beklemekten başka bir şey yapmaz. Proteinler, polimerazlar ve DNA'yı işlevsel kılan diğer enzimler yokluğunda, DNA basitçe inaktiftir. Ne yazık ki, gördüğümüz gibi, eski proteinlerin fosil kayıtları çok iyi değil. Genel kanı, bunların yaklaşık 3 veya 4 milyon yıl öncesine dayandığı yönündedir, Mary Schuweitzer ve meslektaşlarının çalışmaları doğrulanabilirse çok daha uzun bir süreye kadar uzanabilir. Dahası, az sayıda eski protein korunmuş ve bozulmadan bulunmuştur, genellikle sadece birkaç kısa dizi belirlenebilir. 43.000 yıllık bir mamutta tanımlanan 126 proteinden, ortalama olarak, her proteinin dizisinin sadece 7'de biri belirlenmiştir. Kısmi diziler moleküler sistematik ve filociğintikte de değerli olsa da, Bu kadar küçük protein parçalarının normal bir işlev veya herhangi bir işlev göstereceğini düşünmek gerçekçi değildir. Eski protein ne kadar eski ise, o kadar bozulmuş olur ve kurtarılabilecek dizi miktarı o kadar azalır. Bu bir denge meselesi, eski genleri bozulmamış halde, hatta tam genomlar halinde elde edebiliriz, ancak bunlar gençtir, yaklaşık 1 milyon yıl yaşındadırlar. Ya da önemli ölçüde daha eski eski proteinlerle çalışabiliriz, ancak bunlar nadiren tam bir dizi olarak kurtarılır. Şu anda, yarım milyar yıldan fazla eski protein dizisi kayıptır. Neyse ki, eski proteinler, fosil dizilerinin tamamının elde edilmesi ve bu bilgilerin laboratuvarda sentezlenmesi dışında başka yollarla da elde edilebiliyor. Eski proteinlerin incelenmesine yönelik alternatif bir yaklaşım olan eski dizi rekonstrüksiyonu veya paleojinetik, yalnızca bilgisayar modellemesi yoluyla yapılan deneyleri içerir. Dizi rekonstrüksiyonu bize bir tahmin sunar, ilgili yaşayan organizmaların dizilerinin karşılaştırılmasından çıkarılan eski bir dizi. Örneğin, iyi kurulmuş bir filogenetik ağaç mevcutsa, her organizmadan belirli bir proteinin dizileri ağaç üzerinde hizalanabilir. Dizilerin bazılarının hem yaşayan ancak ilkel türlerden hem de daha yakın zamanda türetilmiş veya modern türlerden olması yardımcı olur. Örneğin, atasal bir balık proteini arıyorsak, bir selakanttan, yaşayan ancak ilkel bir tür ve çok daha modern kahverengi alabalıktan elde edilen diziler iyi seçenekler olacaktır. Zaman içinde ve ağaç boyunca mutasyon modellerindeki eğilimler, en olası atasal dizileri tahmin eden istatistiksel algoritmalar oluşturmak için analiz edilir. Bu teknik tüm proteinler için uygun değildir. Eğer bir proteinin dizisi zaman içinde çok fazla ikameye uğrarsa, olası farklı kombinasyonların sayısı algoritmanın gerçekçi bir atasal diziyi tahmin etme yeteneğini zayıflatır. Alternatif olarak, protein dizisi milyonlarca yıldır mutasyona uğramayacak kadar kararlıysa, tahmin edilecek çok az şey olur. Burada verilen kısaltılmış örnekte, 4 farklı yaşayan memeliden teorik 5 amino asitlik bir proteinin dizileri siyah renkte, filogenetik evrimsel ağaçlarının üzerine yerleştirilmiştir. Geriye doğru, sağdan sola, çalışarak, Her pozisyonu doldurma olasılığı istatistiksel olarak en yüksek olan amino asidi seçerek tüm memelilerin atasının en olası atasal protein dizisi olan GDHHA'yı tahmin etmek mümkündür. Bununla birlikte, algoritmalardan özür dileyerek in silico olarak üretilen diziler yalnızca mantıksal tahminlerdir. 15 milyon yıllık bir atın gerçekten tahmin edilen bir diziyi sentezlediğini kanıtlayamayız. Elbette, gerçek anlamda olumlu kontrol verilerinin eski zaman fosillerinden elde edilen dizilerin mevcut olması, bilgisayar ortamında yapılan tahminlere olan güvenimizi büyük ölçüde artıracaktır. Protein biyokimyasının oldukça aktif bir alanı olan antik dizi rekonstrüksiyonunun uygulanmasında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Örneğin, ilaç endüstrisinin ilaç keşfinde antik dizi rekonstrüksiyonunu başarılı bir şekilde kullanması, Bu yöntemin meşruiyetini ve değerini kanıtlamıştır. Bir örnekte, popüler bir kanser ilacının neden bir tür, onkogenin neden olduğu kanserlere karşı etkili olup diğerlerine karşı etkili olmadığını anlamak için dizi rekonstrüksiyonu kullanılmıştır. Paleobioloji ve evrim çalışmalarında, antik dizi rekonstrüksiyonu, bir fosil olmaksızın antik bir protein dizisini tahmin etmemize, karşılık gelen DNA'yı sentezlememize, re proteini üretmemize ve işlevini test etmemize olanak tanır. Bu yaklaşım, örneğin, son zamanlarda parlak renkli pigmentler, yapısal moleküller selüloz ve lignin ve ısıya dayanıklı enzimlerle ilgili evrim anlayışımıza katkıda bulunmuştur, bunların hepsi önceki bölümlerde ele aldığımız konulardır. Küresel ısınma nedeniyle özellikle karayiplerdeki birçok resif beyazlama ve ölümle karşı karşıya kalırken, Samoa'da karşılaştığım resifler yaşam dolu ve canlı renklere sahipti. Çok çeşitli kırmızı, mavi ve yeşil tonlarında bulunan floresan pigmentler, sığ sularda yaşayan mercanlar için güneş koruyucu görevi görür ve güneş ışığının ulaşamadığı daha derin sularda yaşayan mercanların simbiyotik alplerinin fotosentetik aktivitesi için ışık sağladığı düşünülmektedir. Florida Üniversitesi'ndeki Michael Madsen Laboratuvarı, teorik atasal pigmentin, ki bu bir proteindir, yaşayan mercanlarda görülen çok çeşitli floresan renkleri üretmek için nasıl evrimleştiğiyle ilgileniyordu. Sorunu çözmek için, bilim insanlarından oluşan ekibi, çeşitli floresan ışık renkleri ifade eden birkaç ilgili yaşayan mercan türünün dizilerini kullanarak atasal bir dizi tahmin etti. Atasal floresan proteini sentezlediklerinde, bu proteinlerin en temel atasının, evrimleşen ilk floresan proteinin, yeşil ışık yaydığını keşfettiler. Devasa bir çaba sonucunda, çok sayıda ek ara atasal dizi tahmin edildi ve bunlara karşılık gelen proteinler sentezlendi. Sonuçlar, kırmızı floresan protein üretmek için toplam 13 ikameye ihtiyaç duyulduğunu gösterdi. Kırmızı floresan protein, çok sayıda amino asit ikamesinin birikmesiyle yavaş yavaş, Atasal yeşil floresan proteinden evrimleşti. Sonunda farklı eski mercan türleri yeşil, sarı yeşil, kırmızı yeşil ve kırmızı floresan renkler üreten farklı atasal ara ürünler üretti. Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan yayında çok renkli bir petri kabının ünlü bir fotoğrafı yer alıyordu. Farklı renklerdeki floresan proteinlerin rekombinant versiyonlarını sentezleyen bakteriler Çeşitli pigmentlerin evrimsel ayrışmasını gösteren filogenetik ağacın desenine göre, petri kabındaki yumuşak büyüme ortamının yüzeyine aşılandı. Ağacın her dalı, uygun atasal floresan proteini ifade eden bakterilerle çizildi. Kısa bir büyüme döneminden sonra, agar plakası ultraviyole ışığa maruz bırakıldı ve tropikal bir mercan resifinin tüm renkleriyle aydınlandı. Pigment üreten mikroplarla resim yapma yeteneği, Amerikan Mikrobiyoloji Derneği tarafından düzenlenen yıllık bir yarışma olan Agar Sanat yarışmasına yol açtı. Kazanan eserler derneğin toplantılarında Agar Sanat Galerisi'nde sergileniyor. Son kazananlardan biri olan Budapeşteli Andrea Hejja, Edward Munch'ın Çığlık tablosunun bir yeniden yorumu olan Böyle Pazartesiler adlı eserini üretti. Kendisine 100 dolar ve bir tişört verildi. Bu, çığlıkın 2012'de 120 milyon dolara satıldığı düşünüldüğünde oldukça düşük bir rakam. Bununla birlikte, yarışma, bilim ve sanatın bir araya gelmemesi gerektiği yönündeki çirkin söylentiyi çürütüyor. Atasal dizi yeniden yapılandırmasının en iddialı kullanım alanlarından biri, eski proteinlerin özelliklerinin, köken aldıkları ortam hakkında bize bilgi verip veremeyeceğini belirlemeye yönelik son girişimlerdir. Başka bir deyişle, eski proteinler bize dünyada yaşamın tam olarak nerede evrimleştiğini söyleyebilir mi? Popüler bir teoriye göre, okyanus ortası sırtları boyunca su yüzeyinin derinliklerinde bulunan hidrotermal bacalarda bol miktarda bulunan karbondioksit, su, hidrojen ve mineraller, yaşamın oluşması için doğru koşulların bir karışımını sağlamış olabilir. Eğer eski yaşam, derin deniz hidrotermal bacalarının yakınındaki termal gradyanlar içinde Bazıları 750 derece Fahrenheit'e ulaşan sıcaklıklar, evrimleştiyse, bu yaşam formlarının proteinleri çok yüksek sıcaklıklarda hayatta kalabilmeli ve işlev görebilmelidir. Eğer atasal dizi yeniden yapılandırması, çok yüksek sıcaklıklarda en iyi şekilde işlev gören gerçekten derin zaman proteinlerinin örneklerini üretebilirse, en azından ilk proteinlerin ve bunların parçası oldukları organizmaların, yüksek sıcaklıklarla karakterize edilen bir ortamda var olduğuna dair dolaylı kanıt sağlayacaktır. Bu olasılığı incelemek için, Tokyo Üniversitesi'nden Akiko Yamagishi ve meslektaşları, bilinen tüm yaşam formları için gerekli olan biyomoleküllerin, yani hem RNA hem de DNA'nın öncülleri olan küçük alt birimlerin yapımına yardımcı olan bir enzimi seçtiler. Daha sonra, ilkel canlı bakteriler, Yüzeysel olarak bakteriye benzeyen ancak daha gelişmiş yaşamla daha yakın akraba olan arkeler ve bitkiler ile hayvanlar da dahil olmak üzere, çeşitli canlı organizma türlerinin temsilcilerini içeren büyük bir filogenetik ağaç oluşturdular. Bu ağaç onları 4 milyar yıl öncesine götürdü, ancak enzimin DNA dizileri büyük ölçüde değişmeden kaldı. Kritik işlevi göz önüne alındığında, Evrim onu fazla değiştirmedi, meydana gelen mutasyonlar çoğunlukla ölümcül oldu ve bu nedenle sonraki nesillere aktarılmadı. Bununla birlikte, 4 milyar yıllık atasal proteinin çok sayıda farklı versiyonu tahmin edildi. Bu atasal proteinlerin rekombinant formları üretildi ve daha sonra çeşitli sıcaklıklarda test edildi. Yamagişi, bu eski enzimlerin aktivitesinin, çoğu canlı organizmadaki benzerlerinin aksine, sıcaklık yükseldikçe arttığını keşfetti. Antik enzimler için optimum sıcaklık yaklaşık 176 derece Fahrenheit idi, karşılaştırma için, insan beyni 108 derece Fahrenheit'te onarılamaz hasar görmeye başlar. Şaşırtıcı bir şekilde, atalardan kalma proteinlerin çoğu kaynama sıcaklıklarında bile aktifti. Yama ve meslektaşları, atalardan kalma enzimlerin, Ana organizmaları gibi, çok sıcak bir ortamda oldukça iyi çalışabileceği sonucuna vardılar. Bu da derin deniz hidrotermal bacalarının yaşamın beşiği olduğuna dair ek bir kanıt teşkil ediyor. Milyarlarca yılı kapsayan filogenetik ağaçlar kaçınılmaz olarak birçok organizmayı ve çok sayıda atasal proteini içerecektir. Ağacın bitişik dallarındaki veya düğümlerindeki proteinler farklı dizilere sahip olabilir veya olmayabilir. Bununla birlikte, çeşitli organizmaları ve proteinlerini ayıran zaman ve düğüm sayısı ne kadar fazla olursa, dizi farklılıkları olasılığı da o kadar artar. Florida Üniversitesi, Gainesville'den Erik Gocher ve meslektaşları, yaşam için gerekli olan farklı bir protein grubunu, yani sentezlenirken proteinlerin uzamasına yardımcı olan faktörleri incelediler. 3,5 ila yarım milyar yıl öncesine kadar uzanan 3 milyar yıllık bir dönem boyunca atalara ait uzama faktörü proteinlerinin dizilerini tahmin etmek için eski dizi yeniden yapılandırmasını kullandılar. Sonuçları, Yamagishi tarafından elde edilenlerle örtüştü ve bunları genişletti. Orijinal 3 milyar yıllık proteinin termofilik olduğunu göstermenin yanı sıra, ekibi daha sonra 3 milyar yıllık evrim sürecinde birçok düğüm noktasındaki proteinlerin dizilerini tahmin etti. Bu 3 milyar yıl boyunca, tahmin edilen eski uzama faktörlerinin aktivitelerinin optimum sıcaklığı, kademeli olarak 50 derece Fahrenheit'ten fazla azaldı, faktör daha az termofilik hale geldi. Bu, organizmalar çeşitlenip okyanus tabanındaki sıcak kaynaklardan daha soğuk ortamlara doğru hareket ettikçe, Proteinlerinin artık aşırı yüksek sıcaklıklarda çalışmasına ihtiyaç duymadıkları fikrini desteklemektedir. Enzimlerin optimum sıcaklıklarını düşüren mutasyonlar bu nedenle tolere edildi ve nesilden nesile aktarıldı. Antik biyomoleküllerin ticarileştirilmesi. Tahminlere göre, yeryüzünde büyük bir kısmı odun olan yarım teratın bitki biyokütlesi bulunmaktadır. Bunun yaklaşık dörtte biri, selüloz ve kitinden sonra yeryüzündeki en bol biyomolekül olan heterojen polimerik biyomolekül lignindir. İnşaat sektörü, lignin tarafından sağlanan yapısal desteğin doğrudan bir sonucu olarak odunun boyutundan ve sertliğinden yararlanır. Ancak bir biyo kaynak olarak ligninle yakmaktan başka pek bir şey yapmıyoruz. Ancak lignini yakmayı bırakıp bunun yerine yenilenebilir bir biyo kaynak olarak düşünürsek, Gelecekte bir noktada, modern uygarlığın varlığını destekleyen on binlerce ticari kimyasalın kaynağı olarak petrolün yerini alabilir. Petrolün yerini mi alacak? Aslında bu o kadar da uzak bir ihtimal değil. Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden Yulin Denk ve meslektaşları, tam da bunu yapabilecek süreçler geliştiriyorlar. Eski dostumuz Pirolis, ligninden ara bir biyo yağ üretmek için kullanılabilir ve dengin laboratuvarı, nispeten düşük sıcaklıklarda bu yağdan ticari kalitede hidrokarbonlar üreten bir süreç icat etmiştir. Doğada, odundan lignin uzaklaştırılması, selüloz sindiren mikropların selüloz liflerine erişmesini sağlar ve ölü bitkilerin ayrışmasını hızlandırır. Bununla birlikte, az sayıda organizma lignini parçalayabilir. Bir istisna, lignin parçalayan, veya lignolitik, bir enzim üreten mantarlardır. Lignolitik enzimin işlevi ve evrimi ile ilgilenen Ivan Fernandez ve Madrid Complutense Üniversitesi'ndeki danışmanları, enzimin dizilerini birkaç yüz milyon yıllık bir süre boyunca tahmin etmek için atasal dizi rekonstrüksiyonunu kullandılar. Tahmin edilen atasal dizilerle, enzimleri kodlayan karşılık gelen genleri sentezlediler ve ardından bunların rekombinant versiyonlarını ürettiler. Yaklaşık 200 milyon yıl önce ve sonra var olduğu tahmin edilen atasal protein dizilerinin farklı substrat tercihlerine sahip olduğunu buldular. Daha eski enzimler, iğne yapraklı ağaçlar, örneğin, çam, ladin ve sekoya gibi, gibi GYM enospermlerden elde edilen lignini parçalamada daha etkiliydi, daha genç enzimler ise meşe, akça ağaç ve elma ağaçları gibi enospermlerden elde edilen lignini parçalamada daha verimliydi. En eski enospermlerin ortaya çıkışına ilişkin moleküler saat tabanlı tahminlerin yaklaşık 200 milyon yıl yaş vermesi sadece bir tesadüf mü? Çiçekli bitkiler, yani enospermler, Günümüzde yaklaşık 300 bin farklı türle gezegenin faunasına hakimken, çoğu iğne yapraklı olan GYMnospermlerin sayısı bin civarındadır. Doğa, iğne yapraklı ağaçların hakim olduğu ormanlardan enjospermlerin hakim olduğu ormanlara geçiş yaparken, yeni ormanların doğal ayrışmasını da sağlamaya özen göstermiş gibi görünüyor. Antik yaşam hakkındaki anlayışımızı ilerletmenin yanı sıra, Bu çalışma geniş pratik uygulamalara da sahiptir. Ticari olarak, endüstriyel ölçekte, daha yüksek sıcaklıklarda çalışarak verimi artırmak ve maliyetleri düşürmek için kullanılabilen atalardan kalma enzimler için çok sayıda patent zaten verilmiştir. Endüstriyel ölçekte lignin işlenmesinde daha verimli olan, atalardan kalma bir proteine dayalı termofilik bir lignolitik enzimi kolayca hayal edebiliriz. Ve Fernandez'in çalışması, hem termofilik hem de kozalaklı ağaç ligninini parçalamak için optimize edilmiş bir atalardan kalma enzimin, çoğu ticari ağaç çiftliğinin hızla büyüyen kozalaklı ağaçlar ürettiği göz önüne alındığında, büyük ticari değere sahip olacağını göstermektedir. En antik biyomolekül, günümüz dünyasında, 19. yüzyılın başlarında ve ortalarında Alexander von Humboldt, Charles Darwin ve Thomas Huxley'nin toplama seferlerinden çok uzakta, her biyolog yeni bir tür keşfetmeyi hayal eder, belki Papua Yeni Gine dağlarında veya Güney Pasifik okyanusunun kilometrelerce derinliğinde. Ve birçok biyolog bunu başarır, her yıl binlerce yeni canlı türü tanımlanır, bunların çoğu böcektir. Çok nadir ama mutlu olaylarda, nesli tükenmiş olduğu düşünülen türler doğada yeniden keşfedilir. Bu sözde Lazarus türlerinin yakın tarihli bir örneği, dünyanın en küçük toynaklı hayvanı olan Vietnam fare geyiğidir. Son derece nadir bir olayda, bilim insanları yalnızca soyu tükenmiş bir türü değil, aynı zamanda soyu tükenmiş bir cinsi, Metasequoia'yı keşfettiler. Yeniden keşfedilmeden önce bu cins 100 milyon yıldan fazla bir süre öncesine dayanan fosil kayıtlarıyla beş farklı soyu tükenmiş sekoya ağacı türünden oluşuyordu. Kaliforniya sekoyası farklı bir cins olan Sequoia'ya aittir. Bu türlerden biri olan Metasequoia occidentalis'in yaprakları Idaho, Clarkya'daki fosil çanağında bulunan en yaygın fosiller arasındadır. Kozalaklar ve tohumlar da oradaki Miocene göl tortularında korunmuştur. Başka bir tür olan Metasequoia gliptostroboides'in, şafak sekoyası, fosil kaydı ise yaklaşık 50 milyon yıl öncesine, Eosen dönemine kadar uzanmaktadır. 1940'larda, ağaç Çin'in merkezindeki Mudao yakınlarında yetişirken bulunmuştur. Elbette, milyarlarca yıllık bir geçmişe sahip, gerçekten soyu tükenmiş çok sayıda tür var. Bu uzun zaman önce soyu tükenmiş türlerin yaşayan örneklerini bulamazsak, onları fosillerinden yeniden canlandırabilir miyiz? Bu bilim kurgu gibi görünse de, eski türler aslında çoktan yeniden canlandırıldı. İki tanesi Sibirya'daki arktik tundurasının donmuş topraklarından çıkarıldı. İlki, bazen dar yapraklı karanfil olarak da adlandırılan küçük bir çiçekli bitki olan silene sitenofilladır. Yaklaşık 32 bin yıl önce, kemirgenler bitkileri topluyor, yuvalarına geri getiriyor ve daha sonra tüketmek üzere saklıyorlardı, bazı yuvalarda binlerce silene sitenofilla tohumu bulunuyordu. Neyse ki, yuvaların çoğu mevcut donmuş toprak içinde inşa edilmişti. Yuvalar daha sonra çöktü ve tohumlar gömüldü. Örtücü tortular hızla dondu ve tohumlar sonunda yüzlerce metre daha donmuş toprağın altına gömüldü, Bu toprağın bazı kısımları %80'e kadar buzdan oluşuyordu. Rus Bilimler Akademisi'nden Sıftlan'a Yaşina liderliğindeki bir bilim insanı ekibi tarafından keşfedilen Silene-Sitenafilla'ya ait çok sayıda tohum kapsülü bulundu. Bazıları olgun ve açık, diğerleri kapalı ve olgunlaşmamıştı. 32 bin yıllık tohumlardan bitkiyi yetiştirme girişimleri başarısız oldu. Bu nedenle Yaşina, Tohum kapsülünün iç kısmından alınan dokuyu büyüme ortamı içeren test tüplerinde yetiştirmeyi denedi. Bu işe yaradı, tek tek hücreler 300-100 yıldan fazla bir süre boyunca canlı kalmıştı. Küçük sürgünler ortaya çıktı ve sonunda köklü bitkilere dönüştü. Zamanla ve yetiştirme ile bitkiler çiçek açtı ve verimli, canlı tohumlar üretti. Bilim insanları çok muhafazakar davrandılar ve yeniden canlandırılan bitkiyi yaşayan bir tür olarak sınıflandırdılar. Ancak morfolojisi, günümüzde Japonya'nın dağlarında ve kuzeydoğu Sibirya'nın arktik tundrasında yetişen silene sitenofilladan önemli ölçüde farklıydı. Antik bitki iki kat daha fazla tomurcuk üretiyordu ve taç yaprakları, modern akrabasında olduğu gibi birkaç yerine iki loblu olarak daha dar bir şekilde sonlanıyordu. Belki bir noktada, donmuş topraktan çıkan bitkinin moleküler analizi, bitkinin gerçekten yeni bir tür olup olmadığını belirleyecektir. Silene-Sitenofilla hücreleri, on binlerce yıl boyunca dondurulmuş halde kaldıktan sonra canlılıklarını koruyan bozulmamış hücrelere istisnai bir örnektir. Bu neredeyse hiç olmaz, biyoteknoloji endüstrisindeki bilim insanları, daha sonra geri kazanım için rutin olarak hücreleri dondururlar, Göbek kordonu kanı ve yumurta ve sperm bankası işletmeleri bu teknoloji üzerine kuruludur. Ancak hücreleri koruma amacıyla dondurmak için kullanılan protokoller son derece zorlayıcıdır. Hücreler, iyi tanımlanmış bir kimyasal çözelti içinde, yavaş ve sıkı bir şekilde kontrol edilen bir soğutma hızıyla dondurulmalıdır. Hücreler, bir şişeyi doğrudan sıvı nitrojene koyarak çok hızlı dondurulursa ölürler. Nispeten sıcak bir sıcaklıkta, bir kar yığınına atılarak dondurulurlarsa ölürler. Evinizdeki dondurucuda dondurmanın yanında durdukları gibi, tekrar tekrar ısınmaya ve soğumaya maruz kalırlarsa ölürler. Yaklaşık 10 yıl önce mamut klonlamasıyla ilgili bir televizyon belgeselinde, Sibirya'daki donmuş topraktan alınan mamut dokusunun, son teknoloji ürünü olduğu açıkça belli olan bir laboratuvarda, beyaz önlükler ve mavi maskeler giymiş bilim insanları tarafından işlenmesi gösterilmişti. Filmin son birkaç saniyesinde, jenerik ekranda belirmeden hemen önce, kamera küçük bir petri kabına ve hücrelerin mikroskobik görüntüsüne yakınlaştı ve anlatıcı, canlı mamut hücrelerinin izole edildiğine işaret etti. Ancak sonuçta canlı hücreler izole edilemedi. Bununla birlikte, neredeyse 10 yıl sonra Akira Iritani ekibinin 28 yıllık bir Sibirya mamutundan çok sayıda çekirdek benzeri yapı izole ettiğini bildiren bir makale yayınladı. Bu yapıların, yalnızca çekirdeklerde bulunan DNA bağlayıcı proteinler içerdiği gösterildi. Araştırmacılar, M.V.O. oluşturma girişiminde bulunmak için mamut hücresi çekirdeklerini fare yumurtalarına bile enjekte ettiler. Yumurtalar öldü. İkinci ve çok farklı bir diriliş türü, bilinen hiçbir canlı karşılığı olmayan bir organizma ortaya çıkardı. Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi'nde virüsler üzerine ömür boyu süren çalışmaları sırasında, Jean Michel Claverie ve Chantal Abergel'den oluşan karı koca ekip yeni bir tür keşfetmediler. Tamamen yeni bir takım olan Megaviralesi, benzersiz ve şaşırtıcı derecede tuhaf bir virüs grubunu keşfettiler. Aslında, megaviralesin yeni bir alan olup olmadığı konusunda tartışmalar olmuştur. Virüsler, megavirales hariç, tanımlanması oldukça basittir. Çok küçüktürler ve kendi proteinlerini üretemezler. Konakçılarına girip protein sentez mekanizmasını kendi amaçları için ele geçirmek zorundadırlar. Bölünerek çoğalmazlar, bunun yerine, kendilerinin çok sayıda klonunu üretir, Konakçıyı öldürür veya öldürmez ve başka bir konakçı bulmak için kaçarlar. Cleverly ve Abergel, Şili'den Avustralya'ya ve Sibirya'ya kadar dünyanın dört bir yanını dolaşarak farklı virüs türleri aradılar. Megavirales'in ilk temsilcisi olan Mimi virüsü 2003 yılında keşfettiler. Mimi virus ve iki bilim insanı tarafından daha sonra keşfedilen diğer birkaç ilgili virüs Covid-19'a neden olan koronavirüs SARS-CoV-2'den yaklaşık 15 kat daha büyük, devasa boyutlardadır. Çoğu virüs, genellikle sadece konakçıyı ele geçirmek ve kendi proteinlerini kodlamak için gereken minimum sayıda gen içerirken, Megavirales'in devasa genomları vardır ve bazı bakterilerde bulunan proteinlerden daha fazla protein kodlarlar. Grubun bir diğer üyesi olan Pandora virüsü de 2500'e kadar protein kodlayan genomunun sadece küçük bir yüzdesi bilinen DNA dizileriyle ilişkilidir. Proteinlerinin çoğu benzersizdir, dünya üzerindeki bilinen hiçbir proteinle ilişkili değildir. İşlevleri hakkında kimsenin bir fikri yoktur. Clevery ve Abergel, Sibirya'daki donmuş topraktan silene sitenofillanın yeniden ortaya çıkışı hakkında okuduklarında, donmuş toprağın megavirales içerip içermediğini merak ettiler. Megavirales virüslerinin yalnızca amoeba cinsi protozoanları enfekte ettiği gözlemine dayanarak bir deney tasarladılar. Sağlıklı amipleri kültüre aldılar ve çeşitli yerlerden küçük miktarlarda donmuş toprak eklediler. Gerçekten de, amiplerin bazıları ölmeye başladı. İncelendiğinde, ölen protozoonların içinde bu dev kompleks virüslerin yeni bir türü bulundu. Yeni virüs, Pitovirus sibericum, 1,5 mikron uzunluğunda, oldukça büyüktür. Bu antik virüs, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmamıştır. Gerçekten nesli tükenmiş bir organizma, belki de modern dev virüslerin evriminde bir ara aşama gibi görünmektedir. Kimya ile daha iyi bir yaşam. Craig Venter, Bethesda, Maryland'deki Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü'nde bilim insanı olarak görev yaparken, insan genomunun başarılı bir şekilde dizilenmesinde kritik öneme sahip olan Shotgun Sequencing adı verilen bir tekniğin kullanımını yaygınlaştırdı. Daha sonra Venter, bu radikal yeni teknolojiyi alarak, genomik tabanlı ilk biyoteknoloji şirketlerinin, 1992'de Human Genome Sciences ve 1998'de Celera Genomics'in kurulmasına yardımcı oldu. Wenter'ın bu şirketlerdeki hisseleri, ürün odaklı Human Genome Sciences'ın aksine, enerjisinin büyük bir kısmını temel araştırmalara yoğunlaştıran Wenter Enstitüsü'nü kurmasına olanak sağlayan fonları sağladı. Wenter'ın arayışlarından biri, tamamen yaşayabilir, kendi kendini kopyalayabilen bir yaşam formu oluşturmak için gereken minimum gen sayısını belirlemekti. Eşerikia ya coli gibi birçok yaygın bakterinin 4000'den fazla geni vardır, bu nedenle araştırmacılar deney organizması olarak, yalnızca 525 gene sahip çok daha küçük bir genoma sahip olan Mycoplasma genitalium'u seçtiler. Öncelikle 525 genin tamamını kimyasal olarak sentezleyip, tek bir bitişik dairesel yapıda, Esasen sentetik bir kromozomda birleştirdiler. Ardından, laboratuvarda yetiştirebilecekleri canlı bakteriler yaratmak için bakterinin doğal kromozomunu sentetik kromozomla değiştirdiler. Daha sonra genleri tek tek çıkarmaya başladılar. Bir genin çıkarılması bakteri için ölümcül ise, bu kaydedildi, gen geri eklendi ve farklı bir gen silindi, her gen tek tek test edildi. Son ürün olan, tamamen yaşayabilir bir bakteri olan J.C.V.I.S.Y.N. 3.0, yalnızca 473 gen içeriyordu. Yaratımlarının soyu tamamen sentetik bir yaşam formuydu. Şimdiye kadar öğrendiklerimiz ışığında, uzun zaman önce nesli tükenmiş canlıları geri getirmek istiyorsak olasılıklar nelerdir? Donmuş, ancak yaşayabilir bir mamut hücresi bulabileceğimizi düşünmek gerçekçi mi? Kesinlikle asla bir tazmanya kaplanının donmuş dokusunu bulamayacağız. Ve yaşayabilir bir hücre dışında herhangi bir şeyde tamamen işlevsel bir çekirdek bulma olasılığı sıfırdır. Eğer tüm genomuna sahipsek, Ventr ve meslektaşlarının Jcv, Isyn 3.0 ile yaptığı gibi sıfırdan bir mamut yaratabilir miyiz? Unutmayın ki bir filin genomu, JCVI-CYNE üçüncü sıfırinkinden neredeyse 7 bin kat daha büyüktür. Ve yaşayabilir bir mamut yaratmak için sadece proteinleri kodlayan minik %2'den az kısmına değil, tüm genomuna ihtiyacımız olacak. Birçok gen, belki de çoğu gen, protein kodlamak için işlev görmez, bunun yerine diğer genlerin nerede ve ne zaman protein üreteceğini belirleyen düzenleyiciler olarak hareket ederler. GCVYSN 3.0'daki 473 genin 149'unun bilinen bir işlevi yoktu. Ancak bunların her biri organizmanın hayatta kalması için gerekliydi. Nesli tükenmiş türlerin yeniden diriltilmesi için bazen nesli tükenmiş türlerin geri getirilmesi olarak da adlandırılır. Bu potansiyel seçeneklerin hiçbiri şu anda uygulanabilir değil. Ancak Harvard Üniversitesi'nden George Church, klonlama, değiştirme veya eski bir genomun tamamının sentezlenmesinin gerekli veya hatta arzu edilir olduğuna ikna olmuş değil. Belki de Church'un önerdiği gibi, eski bir türü yeniden diriltmek için sadece birkaç genin değiştirilmesi yeterlidir. Sonuçta, şempanzelerin DNA'mızın %99'unu paylaştığını hepimiz duyduk. Ne kadar zor olabilir ki? Öncelikle %99 rakamının son derece yanıltıcı olduğunu belirtmekte fayda var. Ortalama bir memeli geninin 10.000 veya daha fazla alt birim nükleotit uzunluğunda olduğu göz önüne alındığında, sadece yüzde birlik bir fark her gen için yüzlerce farklı ikame anlamına gelebilir. Bu, her şempanze proteininin homolog insan proteininden önemli ölçüde farklı olmasını veya her mamut proteininin her fil proteininden farklı olmasını sağlamak için fazlasıyla yeterlidir. Dahası, uzun kırmızı tüylü, daha küçük kulaklı ve yeni bir hemoglobin genine sahip bir Afrika fili yaratabilsek bile, bu gerçekten bir mamut mu olurdu, yoksa Barnum ve Bailey'nin tuhaf bir örneği mi olurdu? Bir hayvanat bahçesine gönderilecek bir hayvanı yeniden hayata döndürmek için gereken milyonlarca dolar, bugün yaşayan birçok tehlike altındaki organizmanın yok olmasını önlemek için daha iyi kullanılmaz mıydı? Soyu tükenmiş canlıları yeniden canlandırma kavramı, diriltme bilimi kadar tartışmalıdır. Araştırma laboratuvarlarında veya termofilik bir enzimin ticari üretimi için bile olsa, Genomlarının bir parçası olarak eski bir gene sahip canlı hücreler mevcut olsa da, nihai eski biyomolekül veya daha doğru bir ifadeyle, eski biyomoleküllerin nihai birleşimi soyu tükenmiş bir organizma yalnızca hayallerimizde mevcuttur. Antik biyomolekül araştırmaları henüz başlangıç aşamasında olsa da, potansiyel uygulamaları açıkça ortadadır. Taksonomi ve evrim tarihi, antik biyomoleküllerin hemen, çok sayıda ve önemli katkılar sağlayacağı alanlardır. Antik biyomolekül çalışmalarından elde edilen bilgiler, soyu tükenmiş organizmaların fizyolojisi ve davranışları hakkında da bize bilgi verecektir. Hatta paleo çevresel parametreler örneğin 55 milyon yıl önceki dünya sıcaklığının doğrulanması antik biyomoleküllerin sağladığı göstergeler aracılığıyla tanımlanacaktır. Ve tüm bunlara rağmen, henüz sadece yüzeyini kazıyor olabiliriz. Paleobioloji, yeni soyu tükenmiş türlerin mineralleşmiş kemiklerinin keşfinden, yaşamın ilk proteinlerinin dizilimlerinin ve işlevlerinin tahminine kadar her şeyi kapsayan, aktif, dinamik ve genişleyen bir alandır. Jurassic Park'taki dinozor uzmanı Alan Grant, yaşayan bir dinozoru, devasa bir brakiozoru ilk gördüğünde, söylediği ilk şeylerden biri sıcakkanlı bir yaratık olmuştu. Bırakıyor zoru asla yeniden hayata döndürmesek bile, bugünün genç öğrencileri ve onların gelecekteki bilim insanları, eski yaşam hakkında benzer şekilde şaşırtıcı sonuçlara ulaşabilirler.